Binbir Gece Masalları Seslendiren Dilşat Tugay Özden Birinci Gece Bir varmış, bir yokmuş. Tanrı'nın kulu pek çokmuş. Kimi aç, kimi tokmuş. Öyle olmuş, böyle olmuş, bakındın neler olmuş. Zamanın eskisinde, ülkenin birisinde bir hükümdar varmış. Adı Şehriyar'mış. Hükümdar Şehriyar, her gece yeni bir kızla evlenir, Sabah olunca kızı celata verip öldürtürmüş. Bir nice zaman sonra şehirde feryatlar yükselir olmuş. Akpürçekli analar saçlarını yola yola, aksakallı babalar dizlerini döve döve ağlaşmaya başlamışlar. Her mahalleye, her eve yaz çökmüş. Her evden iniltiler yükselmiş. Kargaşalıklar baş göstermiş. Kızları henüz sağ kalanlar sessizce o şehirden çıkıp başka şehirlere göç etmişler. Derken hükümdar şehriyar sarayını alacak, alıp evlenecek, evlenip öldürtecek kız bulamaz olmuş. Bu durumda gazaba gelen şehriyar bir gün saray ulularını toplantıya çağırır, der ki Ey sarayımın uluları, beni dinleyin. Size bir gün bir gece daha izin. Yarın gökyüzünde yeni güneş parladığı zaman sarayımızın büyük kapısından içeri güzeller güzeli bir kızın girdiğini görmek isterim. Başvezir Başvezir hemen atılır. Buyur devletlim. Şehriyar devam eder. Ne dediğimi iyice anladın mı? Söyle. Başvezir bitkin bir halde anladım der. Şehriyar ya dediğim olacak ya da sular kararırken boynun vurulacak. Bunu böyle bil diye kestirip atar. Başvezir rengi korkudan sapsarı güçlükle mırıldanır. Buyruk efendimizin ama... Şehriyar hemen önler. Fazla söz gerekmez. Canın tatlıysa dediğimi yaparsın. Şehriyar böyle diyerek çatılmış kaşları, öfkeden morarmış yüzüyle toplantı salonundan çıkıp gider. Bu ulu yaşında yok yere can derdine düşen, üstüne ölümün kara gölgesi birden çöken baş çaresizlikler içinde şehri dolaşmaya başlar. Büyüklü küçüklü bütün kapıları teker teker çalmaya koyulur. Fakat boşuna. Hangi kapıdan içeri adımını atarsa yorgun iniltiler, boğuk feryatlarla karşılaşır. Çünkü şehir halkı ölen kızlarının acısını daha unutmamıştır. Başı görgülü başvezir gün batıp soğuk yüzlü ay gökteki yolunu yarıladığı zaman eli boş, içi ölüm korkusuyla dolu bitkin adımlarla evine gelir. Sabah olunca hükümdara ne karşılık vereceğini, boynunu jelatin satırından nasıl kurtaracağını kara kara düşünmeye başlar. Başvezirin gözü gibi sevdiği yetişkinin iki güzel kızı varmış. Büyünün adı Şehrazat, küçüğünün adı Dünyazat olan bu kızları küçük yaştan beri anasız büyütmüş. Başvezirin bu ölümlü dünyada kızlarından başka sevinci, güvenci yokmuş. Azrail onlardan can istese, hiç düşünmez kızlarının yerine kendi canını verebilirmiş. O derece seviyormuş onları. Şehrazat bilgili bir kızmış. Eski hükümdarların geçmiş ulusların tarihlerini, hikayelerini, masallarını hep okumuşmuş. Bundan başka, Şehrazat'ın bilgisi ve güzelliği kadar güzel konuşması da dillere destanmış. Gecenin bu geç saatinde, Sevgili babası başvezirin hala uyumadığını, kara düşüncelere dalıp gittiğini gören Şehrazat, usul adımlarla babasının yanına varır ve çekine çekine sorar. Şehrazat, ninis var canımdan sevgili babacığım. Bütün dünyanın derdini, acısını çeker gibi dalıp gitmişsiniz. Ozan'ın, ey dertli, kendini avut. Dünyada sürekli bir şey yoktur. Her sevinç söner gider. Bütün acılar unutulur dediğini bilmiyor musunuz? Başvezir, ah kızım sorma, bu ulu yaşımda görgülü başıma bu da geldi. Şehrazat, dertli olan derdini paylaşırsa yükü hafifler. Anlatın bana derdinizi babacığım, belki benim de yapabileceğim bir şey vardır. Başvezir, anlatayım kızım. Hükümdarımız ferman buyurdu, emreyledi. Yarın sabah yeni güneş gökyüzünde parladığı zaman sarayımın büyük kapısından içeri güzeller güzeli bir kızın girdiğini görmek isterim. Ya dediğim olacak ya da boynum vurulacak. Bunu böyle bil, dedi. Can korkusuyla davrandım. Koca şehri kapı kapı dolandım. Boşuna. Gecem bitmeye, kara günüm dolmaya az kaldı. Hükümdara ne karşılık vereceğim, cellatın satırından nasıl kurtulacağım, işte bunu düşünürüm. Şehrazat, bu muydu gönlünüzü karartan? Tanrı başka dert vermesin. Hiç düşünmeyin, bu dünyada her güçlüğün bir kolayı bulunur. Başvezir, bu yaşıma gelinceye kadar nice güçlükleri yendim. Ama bu defaki zorlu çıktı, yenemedim. Ak saçım, ak sakalımla şaşırdım kaldım. Şehrazat, siz üzülmeyin sevgili babacığım. Ben sizi bu güçlükten kurtarırım. Yeter ki siz rıza gösterin, yapacağım teklifi kabul edin. Başvezir, nedir teklifin söyle bakayım. Şehrazat, gökyüzünde yeni güneş parlayınca saraya birlikte gidelim. Başvezir, yani hükümdarla sen mi evlenmek istiyorsun? Şehrazat, evet. Başvezir, ben kara toprağa girmeden bu olamaz. Hayır, gönlüm buna razı gelmez. Şehrazat, ya sizin boynunuzu vursunlar, bu daha mı iyi? Hem şunu bilesiniz ki, ben hükümdarla evlenince onu mutlaka o zalim huyundan vazgeçirteceğim. Böylece yalnız sizi ve kendimi değil, bütün ana babalar birlikte şehrin yetişmiş ve yetişecek güzel kızlarını da kurtarmış olacağım. Başvezir, ey ulu tanrı, lütfunu, keremini göster. Bu delice isteği kızımın aklından çıkar. Şu son günlerimde bana bir de evlat acısı çektirme. Şehrazat, kederlenmeyin babacığım. Ben size hayra dokunmayacak bir işe girişir miyim hiç? Siz rızanızı esirgemeyin. Ötesini bana bırakın. İnanın ki pişman olmayacaksınız. Başvezir, bugüne gelinceye kadar hiçbir dileğine karşı koymadım. Hiçbirinizin gönlünü kırmadım. Fakat, Şehrazat, bugün de aynı şeyi yapın. Dileğimi kabul edin. Başvezir, demek ısrar ediyorsun. Mutlaka hükümdarla evlenmek, beni ardında gözü yaşlı bırakmak istiyorsun. Şehrazat, hayır sevgili babacığım, sizi de, kendimi de, başkalarını da kurtarmak istiyorum. Başvezir, içini çekerek, peki madem dediğinden dönmüyorsun, o halde şu... Eşekle, öküz ve çiftçinin çok ünlü hikayesini dinle de kesin kararını ondan sonra ver. İnadın sonu neye varır öğren. İyi yürekli baş sevgili kızına böyle dedikten sonra şu masalı anlatmaya koyulmuş. Çok çok eskiden evli, çocuklu ve çok zengin bir tüccar varmış. Ulu Tanrı bu tüccara bütün kuşlarla hayvanların dillerini öğretmiş. Toprağı verimli bir yerde, bir ırmak kıyısında oturan tüccarın evinde bir eşekle bir de öküzü varmış. Günün birinde öküz ahırda eşeğin yanına gelmiş. Görmüş ki onun yeri sulanmış, süpürülmüş, tertemiz edilmiş. Yemliğine de kırma arpa, ipek gibi yumuşak, ince saman doldurulmuş. Eşek rahat rahat yatıyor ancak sahibinin acele bir işi çıktığında onu götürüp getirip sonra yine rahata kavuşuyormuş. Öküz eşeğe demiş ki, zevkle, iştahla ye, nafiyet olsun, can olsun, yarasın, kolay hazımlı olsun. Rahatına diyecek yok. Bir de benim halime bak, ne kadar yorgunum. Seni işe götürseler de kısa yoldan çabucak geri getiriyorlar. Bense bütün gün değirmende çalışıyor, çift sürüyorum. Eşek de şöyle demiş, rahat etmek istiyorsan, Seni tarlaya götürüp boyunduruğu ensene taktıkları zaman kendini yere at. Dövseler de vursalarda kalkma. Zorla kaldırırlarsa yine yat. Çekip ağırına getirirler. Önüne has yemden koyarlarsa hastalmışsın gibi yap. Ağzını bile sürme. İnat et. Bir iki gün yememeye içmemeye çalış. Böylece yorgunluktan, eziyetten kurtulur, rahata kavuşursun. Bu arada oradan geçmekte olan tüccar eşeğin öküze verdiği öğüdü duymuş. O akşam çift sürücüsü öküzün yemini verdiği zaman az yediğini görmüş. Sabahleyin çifte götürdüğü zaman da öküzün hasta olduğunu görünce tüccara haber verip danışmış. Tüccar sürücüye öküzün yerine eşeği koşmasını, bütün gün çalıştırmasını söylemiş. O da eşeği alıp akşama kadar çalıştırmış. Ahırda rahat rahat bütün gün yatan öküz gün batarken çiftten dönen eşeğe teşekkür ederek sayesinde rahat bir nefes aldığını söylemiş. Eşekse ise öküze verdiği öğü de çoktan pişman olmuş. Çiftçi ertesi günü de eşeği alıp işe götürmüş. O günün akşamı eşek ahıra yorgun argın bitkin bir halde dönmüş. Eşeğin bu halini gören öküz Gösterdiği fedakarlıktan ötürü ona tekrar teşekkür etmiş. Bu sefer çektiği canına yeten eşek öküze demiş ki ''Senin yüzünden rahatım bozuldu. İyilik ettim, kötülük buldum. Ama ben yine senin iyiliğini isterim. Bizim mal sahibi bugün ne dedi biliyor musun? Bak anlatayım. Eğer öküz yarın da yerinden kalkmazsa kasaba verip boğazlatalım. Derisini yüzüp sofranın altına serelim. Benden söylemesi. Üst tarafını sen bilirsin.'' Öküz kendisine bu haberi verdiği için eşeğe bir daha teşekkür etmiş ve öyleyse yarından tezi yok, onlarla beraber işe gider, rahat rahat çalışırım diyerek önündeki otuyla yemini iştahla yemeye başlamış. Hepsini yiyip bitirdikten sonra üstelik yemliği de bir güzel yalamış. Eğer mal sahibi eşekle öküzün konuşmalarını kapı aralığından dinlermiş. Ertesi sabah gün doğarken mal sahibiyle karısı ahırın önüne gelmişler. Çift sürücüsü öküzü ahırdan çıkarmış. Öküz mal sahibini görünce kuyruğunu keyifli keyifli sallamaya, sağ sola koşmaya başlamış. Bu manzara karşısında tüccarı bir gülmedir tutmuş. Kocasının böyle katılırcasına neye güldüğünü merak eden kadın, "Neye gülüyorsun? Ne var ne oldu?" diye sormuş. Tüccar, "Öyle şeyler oldu. Öyle şeyler gördüm ve işittim ki, bunları açıklayacak birine söyleyecek olursam" O saat ölürüm demiş. Kadın mutlaka söyleyeceksin neye güldüğünü öğrenmek istiyorum. Ölecek olsan da bunu bana söyleyeceksin diye direnmiş. Tüccar söylerim karıcığım fakat söyleyince derhal öleceğimi biliyorum. Herhalde benim ölmemi istemezsin diye yalvarmış. Ama kadını inat etmiş. Ölsen de söyleyeceksin neye güldüğünü mutlaka öğrenmeliyim. Zavallı tüccar, karısının inat ve ısrarından kurtulamayacağını anlayınca, mahallenin ulularını çağırmış, durumu bir de onlara anlatıp aracılık etmelerini istemiş. Fakat boşuna, komşuların yalvarmaları da kadını inadından vazgeçirtememiş. Kadın, hayır, onu söyletmeden, sırrını ağzından almadan yakasını bırakmayacağım. Söylesin de öleceği varsa ölsün, diyor, başka bir şey demiyormuş. Zavallı tüccar, çaresizlik içinde ölümüne hazırlanmak üzere bahçeye çıkmış. O sırada otların arasında eşinen, şen şakrak sesiyle ortalığı gürültüye boğan, parlak tüylü, kırmızı ibikli, mağrur ve süslü horozla sadık köpeği gözüne ilişmiş. Tüccarın köpeği horoza diyormuş ki, ''Sahibimiz ölmek üzereyken böyle keyifli keyifli ötüp durmaktan utanmıyor musun?'' Olup bitenlerden haberi olmayan horoz, Hikayeyi köpekten dinledikten sonra böylesinden Tanrı esirgesin. Sahibimiz olacak adamın da hiç aklı yokmuş. Benim elli tavuğum var. Öyleyken kimini okşayarak, kimine darılarak hepsiyle başa çıkıyorum. Oysa bir tek karısını yola getiremiyor. Oysa bu iş gayet kolay. Şuradaki dut ağacından iki çubuk kesip doğruca karısının yanına gitse. Onu sorup soracağını, isteyip isteyeceğinden pişman edinceye kadar bir temiz okşasa her şey düzelir. Kabul edersiniz ki hayatta olmayan şeyler ancak masallarda olur. İşte bu da o türden. Tüccar köpekle horozun konuştuklarının sonuna kadar dinlemiş ve horozun aklına uyarak dediklerini aynen yapmış. Böylece ölüm korkusu ortadan kalkmış. Karı koca da güler yüz, tatlı dille yaşamaya devam etmişler. İşte eşekle öküz ve çiftçinin hikayesi böyle biter. Şimdi düşün kızım, iyice düşün. Kararını ondan sonra ver. Bu yaştan sonra yüreğim evlat acısına dayanmaz. Bunu da aklında tut. Şehrazat, siz hiç merak etmeyin babacığım. Tanrı'nın yardımıyla size evlat acısı çektirmeyeceğim. Ben kararımı verdim. Hükümdarla evleneceğim. Başvezir, peki. Dilediğin gibi olsun. Ben gider hükümdara haber veririm. Cehrazat güzel, güzel olduğu kadar bilgili, bilgili olduğu kadar da zeki bir kızmış. Giriştiği bu tehlikeli işin içinden nasıl sıyrılacağını biliyormuş. Yeni güneş altın oklarını yeryüzüne serperken, baş vezir yüreği burkula burkula sarayın yolunu tutmuş. Cehrazat da küçük dünyazatı yanına çağırıp şöyle demiş. Ben hükümdarla görüşüp konuştuktan sonra seni getirmelerini isteyeceğim. Seninle vedalaşmak istediğimi söyleyeceğim. Sen gelir gelmez boynuma sarılacaksın. Ağlamaya başlayacağız. Bir ara ablacığım diyeceksin. Senden son bir dileğim var. Sabah yıldızı doğduğunda ölüm bizi birbirimizden ayırmadan bir güzel masal anlat da dinleyerek gecemizin acısını unutalım. Böylece yalvaracaksın. Bunun üzerine ben de, iyi katli hükümdarımız ferman buyururlarsa, en güzel masallarımdan birini anlatmaya hazırım karşılığını vereceğim. Anlaşmışlar, ayrılmışlar, gün yürümüş, korkular büyümüş. Derken karanlığın vaktinde yıldızlar tek tek ışımaya başlamış. İkinci Gece Hükümdar Şehriyar, toplantıdan az önce çıkıp gelmiş Dinlenme odasında inciler, zümrütler, zebercetlerle süslü, ipek kadife örtüleri renkli alevler gibi göz alan şahane bir sedire kurulmuş, günün yorgunluğunu gidermedi. Şehriyar hem yorgun hem dalgın. Kara kara düşünüp duruyormuş. Dalgınlığının tek sebebi kara düşüncelerinin önü arkası, Şehraza. Bu güzel olduğu kadar bilgili, Bilgili olduğu kadar da tatlı dilli cariyeyi Celata yollamaktan onu alıkoyan kuvvetin nasıl yenecek? Şehrazat da öteki cariyeler gibi mutlaka ölmeli. Yoksa yeminine sadık kalmamış olacak. Şehriyar'ın aklı bu düşüncelerle iyice karardığı bir sırada, dinlenme odasının kapısında ışıktan bir sütun gibi Şehrazat belirir. Usul adımlarla Şehriyar'ın yanına gelir, çekine çekine şöyle der. Ey kudretli hükümdar! izin verin de yorgunluğunuzu gidereyim. Derdiniz varsa ortak olayım. Size canla başla hizmet etmek benim en büyük zevkimdir. Bu zevki benden esirgemeyin. Şehriyar güçlükle kendine gelerek adeta mırıldanır. Sen misin Şehrazat? Gelişini duymadım, görmedim. Şehrazat, çok dalgındınız efendim. Sizi bu halde görünce meraklandım, izninizi almadan yanınıza geldim. Bir kusur işledimse bağışlayın. Şehriyar, bana bir sözün vardı Şehrazat, hatırlıyor musun? Hani ilk gece? Şehrazat, hatırlıyorum devletlim, size en güzel masallarımdan birini anlatacaktım. Şehriyar, bu masalını da dinler, sonra vicdanımın sesine kulaklarımı tıkayarak onu Celata teslim ederim diye geçirir aklından. Şehrazat, ferman buyurursanız masalımı anlatmaya başlayayım efendimiz. Şehriyar, anlatacağın masal yorgunluğumu giderecek, beni zihnimdeki düşüncelerden kurtaracak mı dersin? Şehrazat, bunun için elimden geleni yapacağım efendimiz. Bildiğim masalların en güzellerini size sunacağım. Şehriyar, peki seni dinliyorum Şehrazat. ne sevgi... İntikamla acıma duygularının baskısı altında ezim ezim ezilen şehriyar, güzel şehrazatın bir gece daha yaşamasına izin vermekle bir şey kaybetmeyeceğini düşünerek, o şahane sedirde hemen yanı başında ona da yer verir ve masalı dinlemeye hazırlanır. Gözleri çöl semasındaki iri yıldızlar gibi pırıl pırıl yanan şehrazat, hükümdarın zihninden geçen bulanık düşünceleri bir bir bilmektedir. Bu yüzden ölüm korkusu zaman zaman tüylerini ürpertirse de anlatacağı masalların çekiciliğiyle hükümdarın katı yüreğini yumuşatacağına da çok iyi sezmektedir. Şehrazat masalına şöyle başlar. Ey mutlu hükümdar! Vaktiyle çok yaşlı, çok yoksul, evli ve üç çocuk babası bir balıkçı varmış. Bu balıkçı ağını denize günde dört defadan fazla atmazmış. Günlerden bir gün yine deniz kıyısına gitmiş, sepetini bir kenara bırakmış, ağını denize atıp beklemeye başlamış. Bir süre sonra ağını yoklayınca çok ağır bulmuş. Herhalde bugün kısmetim açık diye düşünüp sevinerek çıkarmaya çalışmış. Fakat çıkaramamış. Bunun üzerine soyunup denize girmiş. Epey uğraştıktan sonra kanter içinde çekip çıkarmış. Bir de bakmış ki, Gümüş pulları ışıl ışıl yanan balıklar yerine ağın içinde kocaman bir atölüsü. Boşa giden emeğinin ve sevincinin yerini keder kaplamış. Kendi kendine şu sözleri mırıldanmış. Ey dalgıç, ömrünün son baharında gecelerin ve tehlikelerin karanlıklarında körü körüne yuvarlanıyorsun. Gel, bu sevdadan vazgeç. Çünkü talih zorlamaya gelmez. Sonra yeni bir umutla ağını bir kere daha denize atmış. Beklemeye başlamış. Aradan biraz zaman geçip de ağa şöyle bir yoklayınca bu sefer eskisinden de ağır olduğunu görmüş. Herhalde kısmetime büyük bir balık gelmiş olacak sevinciyle ağını çekip çıkarmak istemiş. Fakat yine çıkaramamış. Bunun üzerine yeniden denize dalmış bir de bakmış ki ağın içinde büyük bir balık değil... Kum ve çakılla tıka basa dolu kocaman bir küp duruyor. Zavallı yaşlı balıkçı, boşa giden emeğinin ve umudunun verdiği acıyla bu sefer de şöyle söylemiş. Ey uğursuz talih, yeter artık. İnsanlara acı artık. Ne acı şey. Yeryüzünde değere uygun bir armağan, emeğe uygun bir gelir olmayışın ne acı. Bazen evden talih aramak saflığıyla çıkarım. Derler ki, talih çoktan öldü. Üçüncü defasında ağın içinden bir takım tahta parçaları, çanak çömlek kırıkları çıktığını gören balıkçı, başını gökyüzüne kaldırmış. Tanrım sen biliyorsun, ben günde yalnız dört defa ağ atarım. Bundan önce boşa giden emeklerime acı da hiç değilse bu sefer yüzümü güldür. Çoluğumun çocuğumun yanına boynum bükük gitmeyeyim diye söylenerek, Ağını sonuncu defa denize atmış ve beklemeye başlamış. Bir süre sonra ağını şöyle bir yoklamış, bakmış ki çekip çıkarmak imkansız. Sağından, solundan uğraşa uğraşa sonunda biraz yerinden oynatabilmiş. Bir çaba gösterip güç bela kıyıya kadar çekmiş. Bir de ne görsün? Ağın ortasında sarı bakırdan, içi dolu, ağzı sımsıkı kapalı ve mühürlü kocaman bir kap duruyor. Balıkçı bunu görünce kendi kendine, bu bakır kap herhalde çok para eder, götürür bakırcılar çarşısında satarım. Ne yapalım bugünlük kısmetim bu kadarmış diye sevinçle söylenerek bir yandan da kabı incelemeye koyulmuş. Ağzındaki mühüre bakılırsa içinde mutlaka değerli bir şeyler olmalı diye düşünmüş. Bıçağıyla hemen mühürü açmış, kapağı çıkarmış, içinde ne olduğunu anlamak için kabı devirmiş. Fakat bu kadar ağırlığa rağmen hiçbir şey çıkmadığını görünce şaşırıp kalmış. Derken bir ara kabın içinden müthiş bir gürültüyle kapkara bir duman göklere doğru yükselmiş. Bu manzara karşısında şaşkınlığı korkuya çevrilen balıkçı birkaç adım geriye fırlamış. Bulutlara kadar yükselen bu kara duman biraz sonra toplanmış, birikmiş, balıkçının dehşetle açılan gözleri önünde... Bir dudağı yerde, bir dudağa gökte bir dev biçimini alıvermiş. Bu dev gök gürültüsüne benzer kahkahalar atarak korkudan tir tir titreyen balıkçıya doğru yaklaşmış ve ''Ey kara yazılı balıkçı, önümde dize gel. Ararken ararken necelini buldun. Seni öldüreceğim.'' diye gülemiş. Balıkçı korkudan kekeleyerek ''Niçin beni öldüreceksin?'' ''Ben sana ne yaptım? Seni güne, güneşe kavuşturdum. Özgürlüğüne ulaştırdım. Suçum bu mu?'' diye sormuş. Dev, ''Yeminim var, seni mutlaka öldüreceğim. Bunun içinde tek şartım şu.'' demiş. Balıkçı heyecanla kekelemiş. ''Söyle, söyle nedir şartın?'' Dev de şöyle demiş, ''Seni dilediğin ölümle öldüreceğim. Hadi bakalım.'' Ölümlerden ölüm beğen. O zaman balıkçı, yalvarırım bana kıyma, çoluğuma çocuğuma acı diyerek bize gelmiş. Ben kimseye kötülük etmedim, bu yaşıma kadar kimsenin kalbini incitmedim. Biricik karımı dul, yavrularımı yetim bırakma. Merhamet et, yalvarıyorum, acı bana. Dev bir daha gürlemiş. Acıma ha, bunca yüzyıldır hiç kimse bana acımadı. Başkasından görmediğim bir şeyi sen benden nasıl istersin? Balıkçı, iyilik eden rahmet bulur demiş. İşte önünde dize geldim. Yalvarıyorum, öldürme beni. Dev direnmiş. Boşuna yalvarıyorsun balıkçı. Yemin ettim seni mutlaka öldüreceğim. Balıkçı çaresizlik içinde sormuş. Peki ama benim suçum ne? Ben sana ne yaptım? Bunun üzerine dev... Dinle balıkçı, başımdan geçenleri dinle de senin niçin öldürmek istediğimi anla, diye başlamış. Ben yüzlerce yıl önce Süleyman Peygamber'in emirlerine boyun eğmediğim için bu bakır kabın içine hapsedildim ve denize atıldım. İlk yüzyıl içinde gelip beni kurtaracak olanı zengin etmeye yemin ettim. Kimse kurtarmadı. İkinci yüzyılda kim beni kurtarırsa Ona yeryüzünün bütün hazinelerini vereyim dedim. Kimse beni kurtarmadı. Üçüncü yüzyılda kurtarıcım kim olursa olsun her gün üç dileğini yerine getireyim dedim. Kimse gelip beni kurtarmadı. Tam 300 yıl bu kabın içinde ve denizin dibinde mahpus kaldım. Artık kızmıştım. Bundan sonra beni kim kurtarırsa onu kendi seçeceği ölümle öldürmeye Bütün kinim ve öfkemle yemin ettim. Talih seni karşıma çıkardı. Şimdi senin niçin öldürmek istediğimi anladın mı? Balıkçı: Peki ama sana yaptığım iyiliğe karşılık beni öldürmekle ne kazanacaksın?" diye sormuş. Dev: "Vaktinde yapılmayan iyilik iyilik değildir." demiş ve yeri göğü titreten öfkesiyle yeniden gürlemiş. Hadi Kaybedecek vaktim yok. Söyle, hangi ölümle ölmek istersin? Balıkçı çaresizlik içinde, Madem beni mutlak öldürmek istiyorsun, sana bir sorun var. Bu son arzumu yerine getirir, soruma doğru karşılık verir misin? diye sormuş. Dev, sor, demiş. Ne öğrenmek istiyorsun, çabuk sor. Balıkçı da sormuş. Bu bakır kaba bir tek ayağın bile sığmazken, Bütün vücudunla sen nasıl sığdın? Dev, nasıl sığdığımı çıkarken gördüğün halde inanmıyorsun demek, demiş. Balıkçı, inanmıyorum diye direnmiş. Dev, peki seni inandırayım öyleyse, diye karşılık vermiş. Bir anda yeniden kapkara bir duman halini alarak bulutlara kadar yükselmiş, sonra gelip kabın içine dolmuş. Balıkçı hemen kabın kapağını sıkıca kapamış ve ''Acımayan, iyilik etmeyen rahmet bulamaz.'' diye söylenmiş sevinçle. ''Şimdi yalvarmak sırası sende. Çek cezanı. Seni yine denize atayım da gör melun.'' Bu sefer dev yalvarmaya başlamış. ''Ey iyi yürekli balıkçı, ben ettim, sen etme, kurtar beni.'' Balıkçı ''Kötülük cezasız kalmaz.'' demiş. ''Sen güneşe ve özgürlüğe layık değilsin. Çek cezanı.'' Dev, ''Acı bana, beni denizin dibine atma. Dileğimi kabul edersen, sana zengin olmanın yollarını öğretirim. Söz veriyorum.'' diyerek bir daha yalvarmış. Balıkçı, ''Senin gibisinin sözüne inanamam. Tanrı adına yemin et, kurtarayım.'' demiş. Dev, Yemin ediyorum, sana kötülük değil, iyilik edeceğime yemin ediyorum. Kurtar beni, diye bağırmış. Balıkçı, peki işte ben de kapağı açıyorum, demiş. Dev, sevinçle şunları söylemiş. Ben sözüm ve yeminime sadık bir devim. İnanman için hapishanem olan bu bakır kabı işte denize itiyorum. Hadi, topla şimdi ağlarını, peşimden gel. Şehrazat, Yaşlı balıkçı ağlarını toplamış, devin ardı sıra yürümeye başlamış. Şehri geçmiş, gide gide bir dağın tepesine varmışlar. Sonra geniş bir vadiye inmişler. Dört tepe arasında çevresi renk renk çiçeklerle çevrili bir gölün kenarına varıncaya kadar yürümüşler. Masalın burasında güneş doğmuş, sabah olmuş. Üçüncü gece Hükümdar şehriyar. Tatlı dilli Şehrazat'ın öldürülmesine bir türlü karar veremiyor. Dinlediği masallar gitgide merakını arttırıyor. Meraka arttıkça da baş çağırıp o korkunç emrini vermeye dili varmıyor. Şehrazat'ın bir sabah gün doğarken ölmesi gerek. Hükümdarın aklında bu korkunç düşünce günler ve gecelerdir bir nabız gibi atıp duruyor. Toplantı salonunda saray olularıyla günlük işleri konuşurken, bahçede tek başına dalgın dalgın dolaşırken, saz takımını dinlerken, yemek yerken, yatarken, kalkarken, kısaca her yerde, her an aklında çöreklenmiş zehirli yılan gibi bu düşüncenin ağırlığını taşıyor. Şehrazat'ın bir sabah gün doğarken ölmesi gerek. Evet ama o sabah hangi gecenin sabahı olacak? İşte Şehriyar'ın kararsızlığı bu noktada beliriyormuş. Hangi gecenin sabahı? Şehriyar, dinlenme odasının penceresinden, elmas işlemeli, görkemli, lacivert bir atlas kubbe gibi göz alabildiğine uzayıp giden, pırıl pırıl yıldızlarla süslü gökyüzünü seyredaldığı bir anda, güzel Şehrazat içeri girer. Pencerenin önünde dalgın dalgın duran hükümdara yaklaşarak, usulca sorar. Ey kudretli hükümdar, içinizdeki kara düşünceleri dağıtmak için bu gece size masallarımın en güzellerinden birini daha anlatacağım. Ferman buyurursanız başlayayım. Şehrazat böyle deyince, taştan bir heykel gibi pencerenin önünde dikilen hükümdar şehriyar, başını ağır ağır çevirir, bulanık bakışlarla Şehrazat'ın çiğ damlaları berraklığındaki ışıklı gözlerine uzun uzun bakar. Sonra döner, kararsız adımlarla şahane Sedir'e doğru yürür. Oturur, cesaret verici bir gülümseyişle Şehrazat'ı yanına çağırır. Şehrazat, vakti her şeyden üstün bir nimet sayan Şehrazat da bu çağrıya uyarak gidip Sedir'e, hükümdarın yanına oturur. Şöylece anlatmaya başlar. Yaşlı balıkçı, devin nasıl amana getirdi, bunu geçen gece anlatmıştım. Bu gecede dev balıkçıya nasıl bir iyilikte bulundu, balıkçının başına neler geldi bunları anlatacağım. Dört tepe arasındaki göle vardıkları zaman dev balıkçıya şöyle demiş. Bu büyük gölde dört renk balık vardır. Kırmızı, beyaz, mavi, sarı. Değer biçilmez, dünyada bir benzeri daha bulunmaz. Pek kıymetli balıklar. Her gün buraya gelirsin, senin anı atar. Her renkten bir tane yakalar, şu dağın arkasındaki hükümdarın sarayına götürürsün. Hükümdar bu balıkları görünce pek beğenecek, sana ömründe hiç görmediğin kadar çok altın verecek. Yalnız şu sözüme sıkı sıkıya dikkat etmelisin. Bu göle günde ancak bir defa ağ atacak, her renkten yalnız birer tane balık yakalayacaksın. Eğer sözümün aksine hareket edersen, ''Cezanı çekersin. Bunu aklında tut. Sana iyilik yapacağıma söz vermiştim. İşte sözümü böylece yerine getiriyorum. İyilik eden iyilik bulur. Sen beni unutma, ben de senin bu sözünü unutmayacağım. Hadi, kal sağlıkla.'' Dev balıkçıya böyle demiş. Sonra korkunç kahkahalar atarak kapkara bir duman halinde göklere yükselmiş, yükselmiş... Sonunda gözden kaybolmuş. Yaşlı balıkçı, devin söylediklerine inanmak istiyor fakat inanamıyormuş. Korkular duraklamalar içinde talihini bir kere daha denemek için ağını göle atmış. Atar atmaz, kırmızı, beyaz, mavi, sarı renkten birer balık hızla gelip ağın içine girivermiş. Balıkçı da ağını çekmiş, balıkları sepetine koyduğu gibi doğruca hükümdarın sarayına yollanmış. Hem gidiyor hem de devin sözlerine artık inanmaya başlıyormuş. Demek ki dev kendisine yalan söylememiş, önce sandığı gibi bir tuzak falan kurmamış. Eğer bir de hükümdar bu balıkları beğenir, satın alırsa işte o zaman deve yalnız inanmakla kalmayacak, aynı zamanda minnettar da olacakmış. Bu düşüncelerle gide gide hükümdarın sarayına varmış. Almışlar balıkçıyı huzura çıkarmışlar. Hükümdar balıkları görünce hayretler içinde kalmış, ömründe hiç bu derece güzel balık görmediğini söylemiş. Teker teker her birini sevip okşadıktan sonra yanında duran baş ''Herhalde renkleri kadar lezzetleri de güzeldir bu balıkların, al bunları hemen aşçıya götür.'' demiş. Balıkçıya da her balık başına yüz altın ver. Baş vezir, hükümdarın emirlerini yerine getirmiş. Avcuna dört altın sayıldığı zaman yaşlı balıkçının sevinçten gözleri kararmış, başı dönmüş, dili tutulmuş, düşecek gibi olmuş. Bir ara kendini toparlayarak güçlükle, ''Bunların hepsi benim mi?'' diye sormuş. Baş de gülümseyerek, ''Evet koca adam, hepsi senin. Efendimiz böyle buyurdular. Hadi yolun açık olsun.'' demiş. Balıkçı hala düş gördüğünü sanarak, Sevinç şaşkınlığı içinde saraydan ayrılmış, evinin yolunu tutmuş. Sarayın aşçısı bu kırmızı, beyaz, mavi, sarı balıkları güzelce temizledikten sonra kızgın bir tavaya koymuş, kızartmaya başlamış. Balıkların birer yanı kızarıp da öbür yanlarını çevirmek üzereyken nasıl olmuşsa olmuş, mutfağın duvarı yarılmış... İnanılmayacak güzellikte sarışın bir kız belirmiş. Gözleri kehribar renkli kızın üstünde türlü çiçeklerle işlenmiş gök mavisi satenden bir elbise, boynunda iri iri incilerden meydana gelmiş güzel mi güzel bir gerdanlık, kolunda altın bilezikler ve sağ elinde ince uzun bir çubuk varmış. Aşçı kadın bu manzara karşısında hayretinden dona kalmış. Kız usul adımlarla balıkların kızarmakta olduğu tavaya yaklaşmış, elindeki çubukla balıklardan birine dokunarak ''Söyle bana ey balık, sözüne sadık mısın?'' diye sormuş. Balık karşılık vermeyince kız sorusunu tekrarlamış. Bunun üzerine tavadaki balıkların dördü birden doğrulup şöyle demişler. ''Biz sözümüze sadığız, sen bize güvenirsen biz de sana güveniriz.'' Sen sözünü tutarsan biz de tutarız. Sen uçarsan biz kalırız. Balıklar böyle der demez, kız ateşin üzerindeki tavayı devirmiş, açık duran duvarın içine girip gözden kaybolmuş. Duvar sanki hiçbir şey olmamış gibi yine eski halini almış. Aşçı kadın olup bitenler karşısında kapıldığı korkudan nice sonra kendine gelip kızgın küllere gömülen balıkları toplamaya koyulmuş. Balıklar kömür olmuş, hükümdarın önüne çıkarılacak gibi değilmiş. Aşçı kadın can telaşıyla ağlamaya başlamış. Eyvahlar olsun, hükümdar mutlaka boynumu vurdurur. Olup bitenleri söylesem kimse inanmaz. Ne yapayım ben şimdi, nerelere gideyim diye dövünmeye durmuş. Bu sırada başvezir gelmiş, balıkların hazır olup olmadığını sormuş. Aşçı kadın başına gelenleri bir bir anlatmış. Başvezir dinlediği hikayeye şaşıp kalmış. Bir süre düşündükten sonra kendi kendine şöyle söylenmiş. Bu kadının yalan söylemesine imkan yok. Çünkü çok dürüst bir kadındır, namusludur, sözüne güvenilir. Fakat anlattığı şeye inanmak da zor. En iyisi bir deneme daha yapayım. Bu olaydan hükümdara hiç söz etmeden balıkçıyı çağırıp yarın dört balık daha getirmesini söyleyeyim. Böyle demiş, hemen o gün o saat balıkçıya haber salmış. Balıkçı ertesi günü ala şafak sökerken yola çıkmış, gölün kıyısına varmış, yağ nasip diyerek ağını göle atmış. Kırmızı, beyaz, mavi, sarı renkli balıklardan birer tane daha yakalamış. Soluk solağa dönüp kuşluk vakti saraya gelmiş, balıkları başvezire vermiş. Başvezir Yaşlı balıkçıyı yine çil çil altınlarla sevindirerek yolladıktan sonra balıkları mutfağa götürüp aşık kadına al bunları benim gözümün önünde temizle demiş. Kadın balıkları bir güzel temizlemiş. Kapat şimdi şu kapıyı, koy balıkları tavaya, bakalım anlattığın şeyler bir daha olacak mı demiş. Evet kudretli hükümdarım, balıkların birer yanı kızarıp da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 Korkudan açılmış gözlerle duvara bir süre daha baktıktan sonra, ''Bu gördüklerim o kadar garip, o kadar inanılmaz şeyler ki ne diyeceğimi bilemiyorum.'' diye söylenmiş. Olanıp biteni gidip hükümdara haber vereyim. Gitmiş haber vermiş. Hükümdar da dinlediklerine inanmak istememiş. ''Çağırın yaşlı balıkçıyı.'' demiş. ''Tez vakitte buraya gelsin.'' Çağırmışlar, balıkçı gelmiş. Hükümdar ''Sen.'' demiş. Bu dört renkten birer balık daha getirir misin bana? Yaşlı balıkçı, yarın kuşluk vaktine kadar zaman verirseniz can bağış üstüne karşılığını vermiş. Ertesi günü balıkçı ala şafak sökerken yola çıkmış, gölün kıyısına varıp ağını atmış ve her renkten birer balık daha yakalayarak getirip başvezire vermiş. Başvezir, hükümdardan aldığı buyruk gereğince, Balıkçının avcına yine 400 sarı altın saymış. Yaşlı balıkçı sevinçler içinde talihine şükrederek gide dursun. Hükümdar başvezire, bu sefer balıkları burada tavaya sen koyup kızartacaksın, ben de seyredeceğim. Bakalım bana anlattıkların bir daha olacak mı? demiş. Gereken hazırlık yapılmış. Başvezir balıkları tavaya koymuş, kızartmaya başlamış. Tam öbür yanlarını da çevireceği sırada yine duvar yarılmış fakat bu sefer o güzel sarışın kız yerine çirkin mi çirkin, kara mı kara, köle kılıklı, dev gibi bir adam belirmiş, elinde kocaman yeşil bir sopa varmış. Tavaya yaklaşmış, balıklardan birine dokunarak dehşet veren bir sesle ''Söyle bana ey balık, sözüne sadık mısın?'' diye bağırmış. Bu bağırtı üzerine dört balığın dördü de hemen başlarını kaldırmışlar ve ''Biz sözümüze sadız. Sen bize güvenirsen biz de sana güveniriz. Sen sözünü tutarsan biz de tutarız. Sen uçarsan biz kalırız.'' demişler. Balıklar böyle der demez, köle kılıklı dev yapılı kara adam elindeki kocaman yeşil sopayı uzatarak tavayı ocağa devirmiş, balıkları yakmış, kömür etmiş. Sonra usul adımlarla dönüp gelmiş, açık duran duvarın içine girerek gözden kaybolmuş. Duvar sanki hiçbir şey olmamış gibi yine eski haline almış. Hükümdar gördüğü şeyler karşısında şaşırıp kalmış. Bunu neye yormalıymış? Bu yaşına gelinceye kadar böyle bir şeyi ne kitaplarda okumuş ne de düşte görmüş. Bunun mutlaka gizli, esrarlı bir anlamı olması gerekirmiş. Sihni bu düşüncelerle çalkalanıp dururken bir ara başvezire dönmüş. "Hemen yola adam çıkar. Nerede var, nerede yok balıkçıyı huzuruma getirt." diye ferman eylemiş. "Bu balıkların sırrını bilse bilse o bilir. Sorup öğrenmeliyim yoksa rahat edemem." Başvezir "Ferman devletlimindir." diyerek hemen adam salıp yaşlı balıkçıyı kanter içinde saraya getirtmiş. Balıkçı bu gelişinden korkmuş. Kendisini huzura iletmişler. Hükümdarın asık yüzünü görünce korkusu bir kat daha artmış. Hükümdar balıkçıya dik dik uzun uzun baktıktan sonra sormuş. Anlat bana bu balıkları nereden tutup getiriyorsun? Nedir bu balıkların esrarı? Balıkçı korkudan benzi sapsarı sesi titreyerek anlatmaya başlamış. Dördüncü Gece Efendimiz, sarayınızın gün batısına düşen hörgüçlü büyük dağın ardında birbirinin eşi dört sivri tepe, bu tepelerin ortasında da çevresi renk renk çiçeklerle, türlü kokulu otlarla kaplı bir göl var. Buradan üç saat ya çeker ya çekmez. Ben bu balıkları işte o gölden tutup getiriyorum. Bilmeden bir kusur işledimse bağışlayın. Çoluğuma, çocuğuma, Koca yaşıma acıyın, bana gazap etmeyin. Zavallı yaşlı balıkçı can korkusuyla böyle söylenirken hükümdar eğilip vezirinin kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra balıkçıya dönerek, hemen bugün bizi oraya götüreceksin demiş. Bize rehberlik edeceksin. Balıkçı, ferman devletlimindir diye karşılık vermiş. Emirleriniz can baş üstüne. Hükümdar hemen yol hazırlığı yapılmasını buyruk vermiş. Muhafızlar zırhlarını kuşanmışlar, kılıçlarını takınmışlar, çevik atlara atlamışlar, en önde rehberleri yaşlı balıkçı, hükümdar ve baş alay yola koyulmuş. Gölgeler uzarken vara vara dört sivri tepenin ortasındaki gölün kıyısına varmışlar. Hükümdar süslü atından inmiş, bütün merakını ve şaşkınlığını bakışlarında toplayarak, kırmızı. Beyaz, mavi, sarı balıkların durmadan koşup oynaştığı gölü şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra muhafız başlarını çağırarak, ''İçinizde bu gölü daha önce görmüş olanlar var mı?'' diye sormuş. Muhafız başları, ''Hayır efendimiz, ilk defa görüyoruz.'' karşılığını vermişler. Sonra ilave etmişler, ''Bugüne kadar burada bir göl bulunduğunu da hiç duymadık.'' Bunun üzerine, Hükümdar kendi kendine şöyle söylenmiş. Sarayımdan üç saat ötede böyle bir gölün varlığından ve içindeki dört renkli balıklardan şimdiye kadar madem kimsenin haberi yok, şu halde merakımı arttıran esrar perdesi biraz daha kalınlaşıyor demektir. Ne pahasına olursa olsun ben bu işin aslına ermedikçe saraya dönmeyeceğim. Bu göl burada nasıl, ne zaman meydana geldi İçindeki balıklar neden kırmızı, beyaz, sarı ve mavidir? Bu soruların inandırıcı karşılıklarını bulmadıkça saraya dönmeyeceğim. Hemen emir vermiş. Gölün çevresine çadırlar kurulmuş, orada konaklamışlar. Güneş altın saçlarını devşirip yeryüzünden çekilince lacivert kubbede tek tek yıldızlar parlamış. Gece karanlık kanatlarıyla dünyayı usul usul kaplarken, hükümdar çadırında, titrek kandil ışığında baş şöyle konuşuyormuş. Aklım büsbütün karıştı. Birdenbire burada bu göl, sarayda duvardan çıkıp beliren o kara adam, sonra balıkların konuşması. Bunlar hem huzurumu kaçırdı hem de merakımı sonuna ulaştırdı. ''Bu esrarın düğümünü çözmedikçe rahat edemem.'' Başvezir, ''Ferman efendimizindir.'' demiş. ''Ne yapılmasını arzu ediyorsanız lütfen söyleyin.'' Hükümdar, ''Arzum şu.'' demiş. ''Ben tek başıma ve senden başka hiç kimsenin haberi olmadan hemen yola çıkacağım. Dönüp gelinceye kadar yokluğumu kimselere sezdirmeyeceksin.'' Sabahleyin subaylarım çadırımın önüne geldiklerinde karşılarına sen çıkacak, benim biraz rahatsız olduğumu, kimseyle görüşmek istemediğimi söyleyeceksin. Yokluğumda bunu her sabah tekrarlayacaksın. Başvezir, arzunuz bize buyruktur. Ancak bu yolculuğa tek başınıza çıkmasanız, ola ki bir güçlüğe uğrar, yardıma ve yardımcıya ihtiyaç duyarsınız. Bendenizi de Yüce Efendimizle birlikte gelmek şerefinden yoksun bırakmayın. diye yalvarmış hükümdar kesinlikle Hayır demiş kararım karar yolculuğa tek başıma çıkacağım fazla ısrar istemiyorum sen benim dediklerimi yerine getir yeter hükümdar böyle demiş kıyafetini değiştirerek basit bir yolculuğuna bürünmüş palasını beline sokmuş çadırlarda yorgun askerleriyle ile muhafızlarının uykuya vardıkları bir saatte başvezirle vedalaşarak gecenin karanlığına dalmış Birbirinin eşi dört sivritepeden birine doğru yürümüş, tepeyi güçlükle tırmanıp öte yamaca geçmiş derken azgın yabani otlarla kaplı bir vadiye inmiş. Bu sırada yeni güneş de karlı yüksek dağların zirvelerinden sızarak yeryüzüne yayılmaya başlamış. Hükümdar sabah sevincini şakıyan kuşların ötüşlerini dinleyerek bir süre daha yürümüş. Taze mi taze? Duru mu duru bir rüzgar yaban otlarının çiçeklerinden derlediği türlü kokuları sağa sola serperek hafiften hafiften esiyormuş. Bir ara çevresini gözden geçiren hükümdar da karşıda sık ağaçlar arasında ışıl ışıl yanan bir yer görmüş. Yolunu oraya doğrultarak artan merakının hızıyla yürümeye koyulmuş. Yaklaşınca bir de bakmış ki ne baksın kocaman bir bahçenin ortasında... Son kara mermerden yer yer çelik kuşaklı görkemli bir saray yeryüzüne konmuş bir güneş parçası gibi pırıl pırıl yanıp durmakta. Açık duran bahçe kapılarından birinin önüne varmış, sağına soluna bir kere daha bakındıktan sonra çekine çekine içeri girmiş. Usul adımlarla hem yürüyor hem de kendi kendine şöyle söyleniyormuş. Eğer bu bahçede Ve bu sarayda kimse yoksa, korkmaya da neden yoktur? Ama varsa, ama başıma bir hal gelecek olursa, elbette bir kolayını bulurum. Palamla kendimi savunurum. O zamanın en iyi pala kullanan yiğidinden daha da yiğit olan hükümdar, her adımda biraz daha artan merakının sabırsızlığıyla bahçeyi geçmiş, Son kara mermerden yer yer çelik kuşaklı görkemli sarayın aklı durgunluk veren işlemelerle süslü büyük kapısının önüne gelip durmuş. Sarayı çevre kuşatan bahçenin ağaçları üstüne soluk almaksızın ötüşüp duran türlü çeşit renkteki kuşlar uçup gitmesin diye boydan boya ağ gelmişler. Kapıdan içeri ayağını atmadan, ''Hey, kim var orada?'' diye boşluğa seslenmiş. Boşlukta, Aynı şekilde, ''Hey, kim var orada?'' deyince merakı büsbütün artmış. Daha fazla sabredememiş, yüreğinin titremesine aldırmayarak içeri girmiş. Ayak sesleri boşlukta yankılar uyandırıyormuş. Yürümüş, geniş mi geniş, duvarları altın işlemelerle kaplı büyük bir salona gelmiş. Görünürlerde kimsecikler yokmuş. Yine yürümüş, tabanında renkli ipek halılar döşeli uzun uzun koridorlardan, kapılarında sırma işlemeli paha biçilmez, Hint çalından perdeler örtülü odalar önünden geçmiş, en sonunda gele gele güzelliği ve parlaklığı baş döndüren ikinci bir salona gelmiş. Birincisinden daha da büyük olan bu salonun tam ortasında kocaman dört köşe bir havuz, Köşelerin her birinde de arka ayaklarının üzerine oturmuş, son altından birer aslan varmış. Aslanların ağzından fışkırarak havuza dökülen sular, bu büyük boşluğun derin sessizliği içinde insana korku veren garip bir şırıltı meydana getiriyormuş. Hükümdar sağına bakınmış, soluna bakınmış, hiç kimseyi görememiş. Seslenmiş, sesine boşluktan başka ses veren olmamış. Sırma işlemeli perdelerini aralayarak odalara girmiş, kimseyi görememiş. Dinlemiş, altın aslanların ağzından dökülen suyun sesinden başka ses duyamamış. Derken dolaşa dolaşa bahçeye bakan geniş bir balkona gelip çıkmış. Hem bunca yolu yürümekten hem de bu görkemli sarayın esrarlı havasından iyice yorulduğu için dinlenmek üzere şöyle bir kenara ilişeceği sırada, Derinlerden bir inilti, yürek paralayıcı bir feryat işitmiş. Hemen davranmış, sesin geldiği yana yönelerek bütün dikkatiyle durup dinlemiş. İniltiler arasında şu sözler kulağına çalınmış. Ey uğursuz talih, bana çektirdiğin yeter artık. Bir kerecik olsun acı artık, bu hayattan kurtar, ölümün şifalı kollarına at beni. Hükümdar acılı da olsa sonunda bir insan sesi duymaktan hoşnut heyecanla sesin geldiği yere doğru koşmuş. Merdivenlerden üçer beşer atlayarak inmiş, sarayın gün doğusuna bakan arka odalarından birinin sırma işlemeli kapı perdesini iterek hızla içeri girmiş. Girmiş ki ne görsün, şahane kıyafetiyle göz alıcı güzellikte bir delikanlı. Odanın tabanından 2-3 karış yükseklikte bir yere konmuş inci, elmas, yakut kakmalı, süslü mü süslü bir taht üzerinde oturup durmaktaymış. Güzel yüzünde çektiği derin acının izleri bir bir görülüyormuş. Bir süre merakla bakışmışlar. Sonra hükümdar tahta yaklaşarak delikanlıyı selamlamış. Delikanlı da iki büklüm olacak şekilde başını eğerek bu selama karşılık vermişse de Yerinden kalkmamış. Acı çekmekten bitkin düşmüş bir sesle, ''Kusura bakmayın, sizi ayakta karşılamak isterdim. Fakat ne yapayım ki elimde değil. Bu hareketimi kendinize karşı bir saygısızlık saymayacağınızı ve beni bağışlayacağınızı umarım.'' demiş. Hükümdar, ''Gösterdiğiniz nezakete teşekkür ederim.'' diye karşılık vermiş. ''Ayağa kalkmayışınızın nedeni her ne olursa olsun.'' Hakkımda ettiğiniz övücü sözlerden büyük şeref duydum. Ben buraya, belki size bir yardımım olabilir umuduyla geldim. Fakat her şeyden önce şu sorularıma karşılık vermenizi rica edeceğim. Çünkü ben kendimde büyük bir merak içinde bulunmaktayım. Lütfen söyler misiniz, birbirinin eşi o dört sivri tepe, o tepelerin ortasındaki göl nasıl ve ne zaman meydana geldi? Sonra... ''O gülün içindeki balıklar neden dört renklidir? Bu saray buraya ne zaman yapıldı? Siz neden burada tek başınıza oturmaktasınız? Çektiğiniz acıların nedeni nedir?'' Delikanlı bu sorulara önce gözlerinden boşanan acı yaşlarla karşılık vermiş. Sonra yerlere kadar döküm döküm uzanan altın ve gümüş işlemeli, alev rengi has ipekten entarisinin eteklerini usul usul kaldırmakla yetinmiş.'' Hükümdar gördüğü manzara karşısında şaşkınlığından dona kalmış. Belinden aşağısı kara mermer kesmiş. Yarısı insan, yarısı taş birini görseniz siz de hayretinizden donup kalmaz mısınız? Delikanlının niçin ayağa kalkmadığını, niçin inleyip gözyaşı döktüğünü az çok anlar gibi olan hükümdar bir ara çekine çekine şöyle demiş. Gördüklerim bana dehşet veriyor. Bunca yaş yaşadım, bugüne kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Demek yeryüzünde insan aklının alamayacağı daha neler neler varmış. Başınıza gelenleri bir an önce öğrenmeye can atıyorum. Kim bilir sizin bu haliniz belki de o birbirinin eşi dört sivri tepeyle, o tepelerin ortasındaki gölle, konuşan o dört renkli balıklarla da yakından ilgilidir. Yalvarırım size, beni daha çok merakta bırakmayın. Başınıza gelenleri bana olduğu gibi anlatın. Bilirsiniz, derde olan derdini paylaşırsa yükü hafifler. Hem talihin sırrını akıl ermez. Ama siz şimdiye kadar çektiğiniz bunca acılardan, döktüğünüz bunca göz yaşlarından kurtarıp iyiliğe, huzura kavuşturacak olan belki de benim. Eğer bileğimin gücü alnımın akıyla bu işin üstesinden gelirsem, Tanrı katında insanlık borcumu ödemiş olmanın sevincini duyacağım. Her ne olursa olsun, size iyilik etmek isteyen, sizi böyle yürekler acısı bir durumdan kurtarmak için çırpınan bir insanın yalvarışlarına karşı çıkmayın. Beni böyle bir fırsattan yoksun bırakmayın. Hükümdarın bu sözleri üzerine, acının ağır yükü altında ezim ezim ezilen zavallı delikanlı, Güzel gözlerinin yaşını kurulayarak, peki, demiş. İsteğinizi kabul ediyorum. Başıma gelenleri size olduğu gibi anlatacağım. Siz, yeryüzünde şimdiye kadar çektiğim acıları benimle paylaşan ilk insan olacaksınız. Sizi karşıma çıkarmakla talih bana bir iyilikte mi bulundu, yoksa acılarıma yenilerini mi katmak istedi, bunu şimdilik bilemem. Ama çok ısrar ediyorsunuz. Hikayemi size anlatacağım. başlamış böylece anlatmaya. 5. gece. Bu ülkeye Kara Adalar ülkesi denir. Birbirinin eşi Oddort Sivri Tepe çok eskiden birer adaydı. Ülkemizin adı da işte bu adalardan gelir. Tepelerin ortasında şimdi gölün bulunduğu yerde başkentimiz yükselirdi. Babamın ak mermerden yapılma, gün ışığında göz kamaştıran görkemli sarayı Başkentin sık ağaçlarla kaplı en havadar yerindeydi. Babam ölünce tahta ben çıktım. Ülkemin yönetimini elime aldım. Günün birinde de güzelliği dillere destan olan bir kızla evlendim. Ömrümüzün beş yılı güneş altında hiçbir ölümlünün sahip olamayacağı şekilde sevgiyle, tatlılıkla tam bir mutluluk içinde geçti. Derken günlerden bir gün kraliçemin beni artık eskisi gibi sevmediğini anladım. Yüreğinin tahtından beni indirmiş, yerine tanımadığım, bilmediğim birini çıkarmıştı. Delicesine tutulduğum o bal renkli güzel gözlerinin sıcacık bakışları soğumuş, gülüşü, konuşması, eski canlılığını kaybetmişti. Beni dinlerken bile aklından bambaşka şeyler geçtiğini, yakıcı isteklerinin benden çok uzaklarda, bir yabancının peşinde delice koştuğunu gizleyemez hale gelmişti. Günden güne, Saatten saate, biraz daha artan bu hal, ruhumda kara kara bulutların birikmesine yol açtı. Zevk aldığım şeylerden de artık zevk almaz olmuştum. Derdimi kimselerle paylaşamıyordum. Kuşkularımın rüzgarı, eski güzel günlerimin huzurunu, neşesini darmadağın etmişti. En sonunda bir gün, kızgın öğle sıcağında kraliçem gül suyu dolu altınlı havuza yıkanırken, Ben de tat salonunun yanındaki mavi atlas döşeli odada sedire uzanmış, aklıma üşüşen zehirli düşünceleri kovarak dinlenmeye çalışıyordum. Bir ara ellerinde yelpazelerle iki cariye içeri girdi. Hemen gözlerimi kapadım. Dalgın uykudaymışım gibi göründüm. Cariyeler geldiler, biri başucumda, öteki ayak ucumda durup, Günün bunaltıcı sıcağında rahat uyuyabileyim diye ellerindeki yelpazelerle beni hafif hafif serinletmeye koyuldular. Uyumakta olduğuma iyice inanınca biri ötekine fısıltıyla şöyle dedi. Hanımımız böyle genç, bu derece güzel, iyi yürekli bir kralı sevmemekle çok büyük yanlışlık yapıyor değil mi? Öteki cariye göz geçirerek elbette diye fısıldadı. Anlayamadığım bir şey var. Hanımımız her gece geç vakit niçin saraydan tek başına çıkıp gider? Nereye gider? Acaba efendimiz bunun farkında değil mi? Bir iki, nasıl farkında olsun dedi. Hanımımız her gece kralımızın içkisine uyutan otunun suyunu karıştırır. Bu su kralımızı bütün gece baygın bir uykuya gömer. Böylece o dilediği yere korkusuzca çeker gider. Şafak sökümünde dönüp gelince burnuna yaklaştırdığı başka bir otun kokusuyla onu yavaş yavaş uyandırıp kendine getirir. Cariyelerin sustukları bir sırada uykumu almışım da henüz uyanıyormuşum gibi yaparak gözlerimi açtım doğruldum. Cariyeler çekilip gittiler. Duyduklarım beni hem dehşete düşürmüştü hem de sevindirmişti. Bundan böyle nasıl hareket etmem gerektiğini biliyordum. Sevincimin nedeni buydu. Akşam oldu, yıldızlar yandı. Uzaktan uzağa gece kuşlarının çağal çağal akan suların sesi geliyordu. Şehir kapılarını kapamış, perdelerini indirmiş, günün yorgunluğunu gidermek üzere dinlenmeye çekilmişti. Ben gece gibi kararmış ruhumla büyük salonun penceresi önünde dalgın dalgın otururken kraliçe içeri girdi. Halinde yine her zamanki gibi soğukluk vardı. ''Yatmadan önce bir bardak içkinizi vereyim mi?'' dedi. ''Lütfen'' dedim. Gitti içkimi getirdi. Bardağı aldım, sırtımı ona döndüm, içer gibi yaptım ama içmedim. Bir kolayına getirip pencereden aşağı döktüm. Kraliçe her gece olduğu gibi o gecede içkimi sonuna kadar içtiğimden emindi. Biraz sonra kalktık, yatmaya gittik. Çok geçmedi, benim dalgın uykuya gömülüp gittiğimi sanarak yataktan usulca sıyrıldı. Senin gecenin başladığı yerde benim günüm başlıyor dedi. Uyu ve ben dönüp gelinceye kadar da uyanma. Benim tutsağamsın artık. Sen uyurken ben de kendimi sevinçlerin kucağına atacağım. Böyle dedi. Çarçabuk çabuk en güzel elbiselerini giydi, en güzel kokularını süründü. Bir gölge gibi odadan çıktı gitti. O gider gitmez ben de hemen kalktım giyindim, kılıcımı elime aldım, peşine düştüm. Karanlıkta bir yandan ona görünmemeye dikkat ediyor, bir yandan da bütün hareketlerini gözden kaçırmamaya çalışıyordum. Bir takım sihirli sözlerle kilitlerini kolayca açıverdiği birçok bahçe kapılarından geçtik. Sonunda şehrin dışındaki sonuncu bahçe kapısının önüne geldik, durduk. Sağına soluna bakındıktan sonra aynı şekilde o kapıyı da açtı içeri girdi. Ben bir süre daha yerimde kaldım. Sonra ona görünmemek için gecenin karanlığına sığınarak sessiz adımlarla peşinden yürümeye başladım. Yüksek duvarları dikenli çalılarla kaplı sık ağaçlıklı bir yere girdiğini gördüm. Birkaç adım daha attım derken tam o anda... Beklemekten sabrı tükenmiş tutkulu bir erkek sesinin ''Nerede kaldın? Bu kadar gecikmene dayanamıyorum.'' dediğini duydum. Bunu duyar duymaz gözlerimin önünde korkunç şimşekler çaktı. Ayaklarımın altında toprak tir tir titremeye başladı. Yere düşmemek için hemen bir ağaca tutundum. Kendime gelmeye çalışırken kraliçenin o erkek sesine şöyle karşılık verdiğini işittim. ''Mutluluğumuzu bütün tehlikelerden korumak için buradan kaçalım, başka bir ülkeye gidelim. Her gece aynı korku içinde yaşamak çok zor. Beni nefret ettiğim birinin elinden kurtarmak istersen, isteğimi hemen yerine getirirsin.'' Bu sözleri duyunca kan beynime fırladı. Artık daha çok duramadım, bütün hıncım ve kinimle kılıcımı kavrayıp ileri atıldım. Karanlıkta erkek sesinin geldiği yeri iyice hesaplayarak, Var gücümle vurdum, vurdum, vurdum. Önce ağır bir şeyin yere yuvarlandığı, sonra bağırtı, çığlık, iniltiler duyuldu. Orada daha fazla kalamazdım. Hemen karanlığa daldım, onları o halde bırakarak elimde kılıcım koşa koşa dönüp saraya geldim. Hiçbir şey olmamış gibi yeniden yatağıma uzandım. Çafak sökerken kraliçe içeri girdi. Beni her zamanki gibi dalganın uykuda sandığı için tütsülerle uyandırdı. Ben de hiçbir şey sezdirmemeye çalıştım. Yine her zamanki gibi uyandım. Kraliçenin yüzünü kaplayan derin üzgünlükten vuruşlarımın boşa gitmediğini anladım. Bir araba bana üzüntüyle sarayın bahçesine bir türbe yaptırmam için izin vermenizi rica ediyorum dedi. Kendim için artan günlerimi o türbede geçireceğim. Lütfen isteğimi kabul edin. Peki dedim. Öyle istiyorsan öyle olsun. Bunun üzerine birkaç gün içinde sarayın bahçesinde dilediği gibi bir türbe yaptırdı. Adına da Gözyaşı Sarayı dedi. Sonra sevgilisini canlı bir insandan çok acayip bir külçeye benzeyen sevgilisini getirip bu saraya yerleştirdi. Demek ki o geceki vuruşlarım tam amacı sağlayamamıştı. Ne olursa olsun mutluluğumun düşmanını bir daha ayağa kalkamaz hale getirmiştim ya bu bile büyük bir kazanç sayılırdı. İşte bu bakımdan kraliçenin isteklerini kuşkusuz karşılıyordum. Kraliçe ise bütün gününü gözyaşı sarayında geçiriyor, sevgilisini ilaçlarla, tütsülerle iyileştirmeye çalışıyordu. Aradan biraz zaman geçti. Kraliçenin gözyaşı sarayında bulunduğu bir gün kalktım, gizlice ben de yanlarına gittim. Kraliçe yarı canlı bir halde hareketsiz uzanıp yatan sevgilisine gözyaşları içinde şöyle diyordu. Ey benim hayatımın güneşi, gecelerimiz sona erdirmek için doğ artık. Gözyaşlarım tükenmeden beni yine kollarının arasına al. Sensiz yaşamak benim için dayanılmaz bir acı. Onları duyunca kendimi tutamadım, kılıcımı çektim, ileri atıldım, tam vurmak üzereyken döndü, beni gördü. Acı bana diye yalvardı. İşte ayaklarına kapanıyorum, kıyma bana. Kılıcım elimde kala kaldı. Ne hal olduysa oldu, bir türlü vuramadım. Siz olsanız vurabilir miydiniz? Delice sevdiğiniz, gündüz hayalinizden, gece düşünüzden eksik etmediğiniz, gönlünüzün biricik sultanına ne kadar zalim olursa olsun kıyabilir miydiniz? Ben de kıyamadım işte. Kılıcım ve öfkemle olduğum yerde kala kaldım. O benim bu anımdan yararlanarak, dudaklarında beliren zehirli bir gülümsemeyle anlaşılmaz bir şeyler söyledi ve sihirli sözlerimin etkisiyle yarı mermer, yarı insan haline gelmeni emrediyorum, dedi. Öyle der demez işte bu gördüğünüz hale geliverdim. O günden beri yaşayanlar arasında bir ölü, ölüler arasında bir canlıdan farklı değilim. Sevdiğim olacak zalim beni bu hale koyduktan yine sihirle getirip yalnızlık dolu bu salona yerleştirdikten sonra acılarım ve gözyaşlarımla beni baş başa bırakarak gitti. Bütün sarayları, evleri, renk renk çiçeklerle bezeli güzelim bahçeleri, çarşı ve pazarlarıyla başkentimizi de yıktı bitirdi. Bir anda gözden kaybolan koskoca şehrin yerinde o gördüğünüz göl meydana geldi. Gölün içindeki dört renk balık, başkentte yaşayan dört ayrı dine bağlı uyruklarımdır. Ülkemize adını veren dört kara adaysa, gölün çevresinde gördüğünüz birbirinin eşi dört sivri tepe halini aldı. Bütün bu yaptıkları yetmiyormuş gibi, sevgilim olacak merhametsiz zalim, acılarımı daha da arttırmak, şu yarım hayatımı büsbütün dayanılmaz hale getirmek için her gün buraya gelir, çıplak omuzlarıma, Yüz kamçı vurur. Zavallı kral hikayesinin burasına gelince gözyaşlarını tutamamış, hıçkırıklarını bastıra bastıra ağlamaya başlamış. Hükümdar hem dinlediği hem de gördüğü şeyler karşısında öyle derin bir üzüntüyle sarsılmış ki bir an için ne diyeceğini, ne yapacağını bilemeyip sessiz, hareketsiz kalmış. Dışarıda sarayın türlü çiçekler ve ağaçlarla dolu büyük bahçesinde Kuşlar, genç kralın çektiği dayanılmaz acılardan habersiz, daldan dala uçuşuyor, şen şakrak sesleriyle cıvıl cıvıl ötüşüyorlarmış. Hafif kokulu bir rüzgar, ince dallarla körpe yaprakları, sanki incitmekten korkarcasına usuldan usuldan sallıyormuş. İçine gömüldüğü derin üzüntüden en sonunda sıyrılıp kendine gelen hükümdar, acı çeken, Acı çekenin halinden anlar, demiş. Dert paylaşılırsa hafifler. Dinlediklerim yeryüzünde başka bir ölümlünün daha başına gelmemiştir, eminim. Kabul ederseniz bu andan sonra sizin dert ortağınız olmak istiyorum. Bütün varım ve gücümle sizi bu durumdan kurtarmak için çalışacağım. Bu halde daha çok acı çekmenize gönlüm razı değil. Hadi silin gözyaşlarınızı artık. Zavallı genç kral, ölmeyen tek şeyin umut olduğunu bir kere daha inanarak bu sözlerle avuntu bulmuş, sevinmiş ve ''Sizi bana Tanrı gönderdi.'' demiş. Bu yaşıma kadar kimseye kötülük etmedim. Kimsenin gönlünü incitmedim. Yüce Tanrı bunu biliyordu. Bildiği için de böyle günümde sizin aracılığınızla bana yardım elini uzatmaktan geri durmadı. Hükümdar, Tanrı iyilerin daima koruyucusu ve yardımcısıdır demiş. En kısa zamanda sizi bu durumdan kurtarmak için hiçbir şeyimi esirgemeyeceğime and içiyorum. Yalnız daha önce işe nereden başlayacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, neler yapacağımızı kararlaştırmalıyız. Bundan da önce size kendimi tanıtayım. 6. gece. Her işin başı sağlık ve umut. Sonsuz acılara mahkum olduğunu sanan, acılarının yangınını gözyaşlarıyla söndürmeye çalışan genç kral, hiç ummadığı bir zamanda karşısına kurtarıcı olarak bir hükümdarın dikildiğini görünce ne kadar sevinmiştir anlarsınız. Hükümdar dinlediklerinin üzüntüsüyle, genç kralda karanlık ufkunda birdenbire beliren umut güneşinin sevinciyle o geceyi tasarladıkları kurtuluş planı üzerinde konuşa konuşa, Uykusuz geçirmişler. Şafak pembe tüllerini dağlar ovalar üzerine yayarken hükümdar yerinden doğrulmuş, palasını kuşanmış, tasarladıkları planı uygulamaya girişmiş. İlk işi buram buram çiçek kokuları cıvıl cıvıl kuş sesleriyle dolup taşan, görgülü ağaçlar göklere doğru uzayıp giden görkemli bahçeden geçerek gözyaşı sarayına varmak olmuş. Baştan aşağı kara mermerden yapılmış olan gözyaşı sarayı bahçenin gözlerden uzak bir köşesindeymiş. Kalın demir kapının önünde bir an durup içeri dinlemiş. Sonra kapıyı açarak gözyaşı sarayına girmiş. Loş bir koridordan geçmiş, altın ayaklı büyük şamdanlarla pırıl pırıl aydınlatılan geniş bir salona gelmiş. Tütsüler içindeki salonun ortasında bir divan, divanın üstünde bir yatak, Yatağın içinde hain kraliçenin sevgilisi olacak iri yarı, kara renkli, yarı canlı bir kabartı. Hükümdar, iyi yürekli genç kralın mutluluğunu çalan, ak ömrünü karartan, günlerini, gecelerini acıyla doldurup taşıran bu kabartının yanına yaklaşmış, hemen palasını çekerek bir vuruşta artan canını yok eylemiş. Sonra yüklendiği gibi sırtına doğruca götürüp, Bahçedeki kuyulardan birine atı vermiş. Bu sırada Yeni Güneş de altın oklarını yeryüzüne yağdırmaya başlamış. Bahçedeki kuşlar sanki olup bitenlerden haberdarmış gibi cıvıldaşmalarını arttırmışlar. Hükümdar vakit kaybetmeden yeniden gözyaşı sarayına dönmüş, palasını yanına koyarak divandaki yatağın içine girmiş, örtüyü tepesine kadar çektikten sonra hareketsiz uzanıp kalmış. Şimdi planın ikinci dönemi başlıyormuş. Hükümdar, çepeçevre şamdanlarla aydınlatılmış salondaki yatağın içinde yüreği çarparak yata dursun, güneş doruklardan yamaçlara doğru yayılırken, kraliçe elinde kırbaçla kocasının yani Kara Adalar ülkesinin bahtsız genç kralının oturmaya mahkum olduğu tahta yaklaşmış. ''İşte yine geldim.'' demiş. Genç kral, Sevdiği bu zalim kadının elinden yine yüz kamçı yiyeceğini anlayınca, sen de insanlıktan hiç mi eser yok? Birlikte geçmiş güzel günlerimizin hatırı için olsun artık bana acı. Unutma ki acıma Tanrı'nın insanlara verdiği en yüce erdemlerden biridir. Günün birinde bu yaptıklarına pişman olacak, vaktinde yapmadığın iyiliklerin cezasını mutlaka çekeceksin. Tanrı kötülüğü karşılıksız bırakmaz, acı bana, çektiklerim artık sona erdir diye yalvarmış. Katı yürekli kraliçe ise bu sözleri sanki hiç duymamış gibi bakışların nefretle dolu gelip tahtın yanında durmuş. Bir zamanlar sevgilim hayatımın tadı diye seslendiği genç kralın sırtındaki elbiseleri çıkarmış sanki bir taşa vururmuş gibi kamçıyı durmadan indirmeye başlamış. Bir zamanlar sıcak okşamalarla yaşamanın tadını duyuran ellerin, şimdi hiç acımasız kırbaç vurması, gözyaşları döktürmesi ne acı. Kraliçe yalvarmalara kulaklarını tıkayarak yüzüncü kırbacı da vurduktan sonra zavallı genç kralı iniltileri feryatlarıyla baygın bırakarak çıkıp gitmiş. Gözyaşı sarayına geldiği zaman içinde yeni bir umut belirmiş. Altın ayaklı şamdanlarla pırıl pırıl aydınlatılmış salona girer girmez bu umudun verdiği coşkunluğu bir an yenmeye çalışmış sonra divanda yatana ey sevgilim ey hayatımın güneşi konuş artık bu suskunluğa bir son ver yalvarıyorum bir tek söz olsun söyle ki avuntu bulayım demiş. Umudunda aldanmamıştı divandaki yataktan önce bir inilti sonra da kırık dökük şu sözler işitilmiş. ''Yeter artık, çektiklerim yeter.'' Kraliçe bunu duyar duymaz sevincinden bir çığlık atmış. ''Çok şükür, demek artık konuşuyorsun.'' Yataktan şu karşılığı almış. ''Evet, senden nefret ettiğimi söylemek için bugün konuşmaya karar verdim.'' Kraliçe hiç beklemediği böyle bir karşılık karşısında şaşırmış, ağlamaklı olmuş. ''Ama nasıl olur? Benden nefret etmen için acaba bir yanlış mı yaptım? İstemediğin bir şey mi yaptım?'' diye sormuş. Yataktaki eniltiler arasında ''Daha ya ne yapacaksın?'' demiş. ''Kocana yaptıkların yetmez mi?'' Kraliçe ''Ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım.'' deyince öteki ''Seven insan kime karşı olursa olsun zalim olamaz.'' demiş. ''Zalim olan da sevemez.'' Kocana çektirdiğin acılara bakınca senin beni sevdiğine de inanmıyorum. İşte bu söz kraliçenin de aklını başından almış. Onu en ince yerinden yaralamış. Bunları söyleyeceğine barına bir hançer saplasaymış belki o kadar acı duymazmış. Ya da bir tas zehir içeymiş bu sözlerin verdiği acıyı çekmezmiş. Bana bunları söyleyeceğine keşke canımı alsaydın demiş. Bu andan sonra Seni hoşnut etmek, seni sevdiğime hem de bütün varımla taparcasına sevdiğime inandırmak için bütün emirlerini yerine getireceğime söz veriyorum. Bundan böyle her isteğin bana bir emir olacaktır. Söyle ne yapmamı istiyorsun hemen harekete geçeyim. Bunun üzerine yatakta yatan da şöyle demiş. Benim bir an önce iyileşip ayağa kalkmamı istiyorsan vakit kaybetmeden gidip zavallı kocanı, O yarı ölü, yarı diri halden hemen kurtarmalısın. O böyle der demez, kraliçe emrin başım üstüne diye karşılık vermiş. Hemen gidip dileğini yerine getireceğim. Yeter ki seni sevgime inandırmış olayım. Yüreği kötülük ve zulümle dolup taşan kraliçe böyle demiş, içinde durmadan çırpınan umutla gözyaşı sarayından çıkıp bahçedeki lale havuzundan bir tas su alarak Zavallı genç kralın bulunduğu acılar salonuna koşmuş. ''Tanrı seni böyle yaratmışsa olduğun gibi kal. Benim sihrimin gücüyle bu hale geldiysen değiş ve ilk biçimine dön.'' diyerek tasın içindeki suyu genç kralın üzerine serpmiş. Genç kral şöyle bir kıvrandıktan sonra tahtından doğrulmuş, ayağa kalkmış. Çektiği acılardan en sonunda böylece kurtulmuş. Adım attığında atabiliyor, yürümek istediğinde yürüyebiliyormuş. Ellerini kaldırarak Yüce Tanrı'ya tekrar tekrar şükretmiş. Çektiği acıların artık sona erdiğini düşünerek çocuklar gibi sevindiği sırada kraliçe hemen buradan uzaklaş demiş. Bir daha buraya döneyim deme. Ecelin benim elimdedir. Bunu bil de sakın karşıma çıkmaya çalışma. Hadi kapılar açık, serbestsin, dilediğin yere gidebilirsin. Zavallı genç kral hem kurtulmanın verdiği sevincin hem de kraliçenin sözlerindeki tehdidin korkusuyla tek kelime bile söylemeden yutkuna yutkuna acılar salonundan ayrılmış, plan gereğince gidip bahçenin kuytu köşelerinden birine saklanmış. Kraliçe ise müjdeyi vermek üzere yeniden gözyaşı sarayına dönmüş ve altın ayaklı şamdanlarla pırıl pırıl aydınlatılmış salonun ortasındaki divanda yatana, ''Ey ömrümün güneşi! Dileğini yerine getirdim. Beni bağışladın mı? Seni canı gönülden sevdiğime inandın mı?'' diye sormuş. Öbürü şu karşılığı vermiş. ''Ben bu kadarcık iyilikle şifa bulamam. Yaptıklarınla ancak kötülük ağacının dallarını kırmış oldun. Eğer o ağacı kökünden söküp atarsan bana da ancak o zaman kavuşabilirsin.'' Kraliçe merakla sormuş. Kötülük ağacının sökülüp atılmasıyla ne demek istiyorsun? Aldığı karşılık şu olmuş. Sihrinle yok ettiğin şehri, o şehrin insanlarını ve dört kara adayı eski haline getirmeni. Göldeki kırmızı, mavi, beyaz, sarı balıklar her gece başlarını sudan çıkarıp, bizi bu hale koyana lanet olsun, kraliçeye lanet olsun, günü gelince intikamımızı alacağız diye söyleşip ağlaşıyorlar. Onların acılarına son verirsen ben de acılarımdan kurtulur ayağa kalkarım. Yoksa benden umudunu kes. Kraliçe bu sözleri duyunca Ey benim gönlümün sultanım seni kurtarmak için bu dünyada yapmayacağım hiçbir şey yok demiş. Varlığım yoluna feda olsun. İşte bu emrini de yerine getirmek üzere hemen harekete geçiyorum. Senin güler yüzüne. Bir çift tatlı sözüne her şeyimi seve seve feda ederim. Kraliçe, gözyaşı sarayından sevinçle ayrılmış, büyülü gölün kıyısına varmış, eğilip bir avuç su almış, anlaşılmaz sözler mırıldanarak her yana serpmiş. Son damlalar da yere düşer düşmez, gölün bulunduğu yerde birbirinden güzel evleri, sokakları, alanları, parkları, çarşı ve pazarlarıyla görkemli bir şehir belirivermiş. Biraz evvel gölden yabani otlardan başka bir şey bulunmayan bu yeryüzü parçası şimdi genç, yaşlı, kadın, erkek insanlarla dolup taşan göz alıcı güzellikte şirin mi şirin bir ülke olup çıkıvermiş. vermiş. Birbirinin eşi dört sivri tepe çekilip gitmiş, göl şehir olmuş. Gölün içindeki mavi, kırmızı, beyaz, sarı balıklar da biçimlerini değiştirerek eskisi gibi yine insanoğlu vermişler. Gölün kıyısında çadır kurmuş hükümdarın adamları kendilerini şehrin ortasında görüverince bu ani değişiklik karşısında şaşırıp kalmışlar. Şaşkınlıkları gitgide korkuya çevrilmiş. Bu aklı hayale sığmaz değişikliğe ne anlam vereceklerini, başlarına gelenlerin iç yüzünü, Kimden öğreneceklerini korkuyla birbirlerine sormaya başlamışlar. Onlar sorup soruştura dursun, biz kraliçenin peşini bırakmayalım. Kraliçe, Kara Adalar ülkesini yeniden eski haline getirdikten sonra koşarak gözyaşı sarayına dönmüş. Divandaki yatağın içinde yatanı şöyle demiş. Ey ömrümün ışığı, hayatımın, gönlümün biricik sahibi. Son emrini de yerine getirdim. ''Seni sevdiğime artık inandın mı? Yataktaki şu karşılığı vermiş.'' ''Evet, inandım. Yaklaş şimdi yanıma.'' Yüreği kafesinden uçup gitmek isteyen bir kuş gibi çırpınan kraliçe, heyecanlı divana yaklaşmış, beklemeye başlamış. Bu sırada hükümdar da birden doğrulmuş, bütün hıncayla palasını savurarak hain kraliçeyi hak ettiği sona kavuşturmuş.'' Elinde, gecinde kötülük cezasını bulur diye söylenerek gözyaşı sarayından ayrılmış. Genç kralın yanına varıp artık sevinebilirsiniz demiş. Bütün düşmanlarınızdan kurtuldunuz. Korkacak hiçbir şey kalmadı. Özgürlüğünüze, ülkenize yeniden kavuştunuz. Hayat başkentiniz ve uyruklarınız sizi bekliyor. Genç kral Bu kere sevinç gözyaşları dökerek hükümdarın ellerine sarılmış. Hayatımı size borçluyum demiş. Bana yaptığınız bu iyiliğin karşılığını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Hükümdar, iyilik insanlığın şartıdır demiş. Sizi acılarınızdan kurtarmakla ben de en sonunda bu şartın gereklerini yerine getirmiş oldum. Genç kral, şu dünyada iyilikten daha değerli, daha geçerli bir şey var mıdır bilmem. Böyleyken insanlar ne diye birbirlerine kötülük ederler? Sevgiyle, şefkatle yaşamak dururken niçin kötülük yaparlar, ihanet ederler? Böyle düşününce yaptıklarınızın değerini çok daha iyi anlıyorum demiş. Bunun üzerine hükümdar, gönlünüzü rahat tutun. Bundan böyle talihiniz değişti. Kara günleri geride bıraktınız diye karşılık vermiş. Şimdi sizden bir dileğim var. Bunca zamandır acı çekmekten bitkin düştünüz. Sizi biraz olsun dinlendirip eğlendirmek için kendi ülkeme çağırıyorum. Umarım bu dileğimi kırmazsınız. Genç kral, temiz yüreğinizin hayranıyım. Dileğinizi büyük bir sevinçle kabul ediyorum. Fakat sizin ülkeniz nerede diye sormuş. Hükümdar, benim ülkem sizinkinden pek uzak değildir. Buradan 3 saat ya çeker ya çekmez karşılığını vermiş. Genç kral gülümseyerek şöyle demiş. Bu belki gelişiniz için doğruydu ama şimdi durum değişmiştir. Çünkü siz ülkemin sihirli bulunduğu bir zaman buraya geldiniz. Şimdi ise sihir ortadan kalktığı için 3 saatlik dediğiniz yol en azından 3 aylıktır. Bununla beraber size borçlu olduğum bu canın nereye isterseniz sürüklemeye hazırım. Bundan sonra benim tek sahibim sizsiniz. Hükümdar, genç kralın bu sözlerine pek sevinmiş, hemen sarılmışlar, sarmaşlaşmışlar ve yola koyulmuşlar. Bir ara hükümdar çekine çekine şöyle demiş. ''Ben oğulsuzum. Eğer kabul ederseniz sizi kendime evlat edinmek istiyorum.'' Tahtımı, tacımı, bütün hazinelerimi size vermek istiyorum. Genç kral, hükümdarın bu dileğini de kabul etmiş. Hemen o gün hazırlıklar tamamlanmış, yola çıkılmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe, düz gitmişler. Vara vara hükümdarın ülkesine varmışlar. Kırk gün, kırk gece şenlik yapılmış. Çalgılar çalınmış, yenilmiş, içilmiş. Genç kral, iyi yürekli hükümdarın gölgesinde... Artan ömrünü rahat ve huzur içinde geçirmiş. Şehriyar, o hükümdarın yerinde ben olmak isterdim Şehrazat. Şehrazat, niçin efendimiz? Şehriyar, o hain kraliçenin cezasını kendi ellerimle vermiş olmanın sevincini duymak için. Biliyorsun, benim kadınlara karşı sönmez bir kinim, tükenmez bir hıncım var. Şehrazat, fakat devletlim, kin ruhun zehiridir. Hınç ancak zalimlere yaraşır. Şehriyar, bu sözün hoşuma gitti Şehrazat. Gitti ama ben yine de yeminimden dönmeyeceğim. Şehrazat, perman zatı şahanelerinindir. Benim görevim yaşamama izin verdiğiniz sürece gönlünüzü hoşnut etmek, vaktinizi hoş geçirtmektir. Bunun için de size bildiğim masalların en güzellerini sunuyorum. Hele bu geceki masalım şimdiye kadar dinlediklerinizden daha çok hoşunuza gidecektir. Yine de gün sizin, karar sizin. Beni dilerseniz yaşatır, dilerseniz cellata teslim edersiniz. Şehriyar, peki bu masalını da dinler, kesin kararımı ondan sonra veririm. Hadi başla anlatmaya. Şehrazat, baş üstüne devletlim. Bu sefer size öyle bir masal anlatacağım ki, yaşamama biraz daha izin verdiğinize pişman olmayacaksınız. Şehriyar, şunu bil ki Şehrazat, başkasını pişman eden, sonunda kendisi de pişman olur. Seni dinliyorum. Şehrazat şöyle anlatmaya başlamış. Yedinci gece Vaktiyle dağlar, denizler ötesindeki uzak ülkelerin birinde yoksul bir terzi, Bu terzininde kıvır kıvır saçlı, mavi gözlü, sağ yanağı benli, küçük bir oğlu varmış. Yaramaz, durdan oturdan anlamaz bir çocukmuş bu. Ne evde annesine ne de dükkanda babasına yardım edermiş. Bütün gününü sokaklarda kendisi gibi hayırsız arkadaşlarıyla oynayarak geçirirmiş. Annesiyle babası biricik oğullarının bu halinden son derece üzülür, Zaman zaman gözyaşı dökerlermiş. Ancak yemekten yemeğe eve gelen çocuksa annesiyle babasının üzüntülerini aldırmadığı gibi komşularının ayıplamalarını da hiç umursamazmış. Aylar yıllar geçmiş. Çocuk on yaşına basmış. Bir gün baba oğlunu karşısına alıp şöyle demiş. Bak oğlum ekmek paramızı kazanmak için ben bütün gün dükkanda tek başıma çalışıyorum. ''Yardımcıya ihtiyacım var. Dışarıdan yardımcı tutamam. Çünkü ona verecek param yok.'' Sense bütün gününü sokaklarda geçiriyor, bir kerecik olsun dükkana gelip de ''Baba, sana yardım edeyim. Yapabileceğim bir iş varsa yapayım.'' demiyorsun. Sanat altın bileziktir derler. ''Ben bu bileziği babamdan aldım. Günü gelince de sana vermek isterim. Fakat sen bu gidişle bu bileziği koluna takamayacaksın.'' Sonunda beni de, anneni de, senin gibi bir oğlumuz olduğuna pişman edeceksin. Her şeye rağmen ben kararımı verdim. Bugünden sonra seni dükkana alacak ve terzilik sanatını sana öğretmeye çalışacağım. Babası böyle diyerek oğlunu çekip dükkana götürmüş. Yapabileceği işleri uzun uzun anlatmış, göstermiş. Göstermiş ama... Çocuğun gözü de, gönlü de dışarıda olduğu için ikide bir fırsatını bulup dükkandan çıkar, saatlerce gelmezmiş. Babası, git bana komşu dükkandan makası al getir dese, gider arka sokakta kendi gibi haylaz arkadaşlarıyla hemen oyuna dalarmış. Aradan aylar geçmiş, oğlunun gidişatında iyiye doğru hiçbir değişiklik olmadığını gören zavallı baba, üzüntüsünden sık sık hastalanmaya başlamış. Derken günün birinde de ölüp gidivermiş. Böylece büsbütün başı boş kalan çocuk, gecenin geç saatlerine kadar evine uğramaz olmuş. Annesi oğlunu doğru yola getirmek için günlerce, haftalarca kah yalvarmış, kah gözyaşı dökmüş fakat boşuna. Sonunda bakmış olacak gibi değil, kocasından kalan terzi dükkanını içindekilerle birlikte satıp borçlarını ödemiş, Artan parayla da bir yün eğirme makinesi almış. Sabahtan akşama kadar evine kapanır, konu komşunun yünlerini eğirerek günlük ekmek parasını kazanmaya çalışırmış. Hayırsız çocuk sokaklarda sürtüp gezerken, bahtsız anne yün eğirme makinesinin başında durmadan çalışırken, kışlar baharlara, baharlar yazlara devrelemiş. Çocuk da gele gele 15 yaşına gelmiş. Günlerden bir gün, Yine arkadaşlarıyla sokakta oyuna daldığı sırada, karşıdan sırtında pahalı kumaştan harmaniyesi, elinde asasıyla ak sakallı göğsünü kaplayan esmer, uzun boylu, zayıf mı zayıf bir ihtiyar belirmiş. Kendilerini oyuna kaptırmış çocukların yanına yaklaşarak, her birini ayrı ayrı uzun uzun gözden geçirmiş. Derken kıvır kıvır saçlı, mavi gözlü, Sağ yanağı benli delikanlının yani üzüntüsünden ölüp giden zavallı yoksul terzinin hayırsız haylaz oğlunun yüzünden gözlerini ayıramaz olmuş. Bu aksakallı esmer ihtiyar morokolu bir sihirbazmış. Cümle yıldızların dilinden anlar, sihir gücüyle dağ dağ üstüne koyabilirmiş. Yoksul terzinin oğluna uzun uzun baktıktan sonra kendi kendine şöyle söylenmiş. İşte yıllardır aradığımı sonunda buldum. Çok şükür emeğim boşa gitmedi. Düşüncelerim artık gerçek olacak demektir. Bundan böyle yeryüzünün hakimi diye beni gösterecekler. Her yerde benim adımı anacaklar. Sonra çocuklardan birini gizlice bir yana çekerek Terzi'nin oğlu hakkında bir takım sorular sormuş. İstediği bilgiyi elde edince gitmiş o kıvır kıvır saçlı Mavi gözlü, sağ yana benli delikanlıya şefkatle ''Çocuğum'' demiş. ''Sen filancanın oğlu filanca değil misin?'' Delikanlı ilk defa karşılaştığı bu yabancıyı tepeden tırnağa süzdükten sonra ''Evet'' demiş. ''Fakat siz kimsiniz? Beni ve babamı nereden tanıyorsunuz?'' İhtiyar gözyaşları içinde delikanlıyı bağrına basarak ''Nasıl tanımam?'' demiş. ''Şükürler olsun Tanrı'ya. Şu ihtiyar halimde çektiklerime acıdı da beni yurduma ve sevdiklerime sağ salim kavuşturdu. Ben buradan ayrıldığım zaman baban daha evlenmemişti. Fakat herhalde benden söz etmiştir. Hadi beni hemen kardeşimin yanına götür. Bağrımı yakan özlemi bir an evvel dindireyim.'' Delikanlı, büsbütün artan merakla ''Kardeşinizin kim olduğunu bilmiyorum ki?'' diye karşılık vermiş. Bunun üzerine ihtiyar gülümseyerek, kardeşim dediğim babandır, şimdi anladın mı benim kim olduğumu demiş. Delikanlı bu sefer hayretler içinde, demek siz benim amcamsınız diye haykırmış. İhtiyar, elbette ya, sen benim sevgili kardeşimin canı biricik yeğenimsin karşılığını vermiş. Hadi beni hemen babanın yanına götür, dünya gözüyle bir de onu göreyim. Delikanlı içli içlik göz geçirdikten sonra sizlere ömür babam öleli yıllar var demiş. O böyle der demez ihtiyar başlamış hıçkıra hıçkıra ağlamaya hem ağlamış hem de şöyle söylenmiş. Vah benim sevgili kardeşim genç yaşında ecel sana da mı kıydı ne olurdu bir kerecik daha birbirimizi göreydik bu dünyada kara talihin elinden hiç mi kurtuluş yok. Ey uğursuz ecel, ellerin kırılsın. Delikanlı, ihtiyarın bu hali karşısında ne yapacağını, ne söyleyeceğini kestiremeyerek bir süre öylece baka kalmış. Nice sonra ihtiyar, aksakalından aşağı sızıp inen gözyaşlarını sile sile şöyle demiş. Ölüm hepimizin başında, ecelin amansız elinde birer oyuncaktan başka bir şey değiliz. Ne denir yazan böyle yazmış. Yine de Tanrı'ya şükürler olsun. Geride oğul bırakan büsbütün ölmüş sayılmaz. Bundan böyle benim biricik avuntum sensin. Sevgili kardeşim babanın gönlümdeki yerini sen alacaksın. Gel seni bir daha kucaklayayım. İhtiyar böyle diyerek delikanlıyı bir kere daha sevgiyle bağrına bastıktan sonra Söyle bana yavrum eviniz ne yanda diye sormuş. Delikanlı evlerinin bulunduğu yeri anlatmış. İhtiyar Uzun bağcıkları püsküllü, nakışları göz alıcı örme bir keseden bir altın lira çıkarıp delikanlıya uzatarak "Al bunu, anneciğine götür. Amcam yurduna dönmüş, sana selamlarını yolladı. Yarında kendisi gelip seninle görüşecek" dersin, demiş. Delikanlı sevinçle ihtiyarın elini öptükten sonra koşa koşa evlerine varmış. Oğlunun yemek zamanlarından önce ilk defa kapıdan içeri girdiğini gören kadıncağız, bu vakitsiz gelişin sebebini merakla sormak üzereyken, delikanlı, ''Müjde anne, müjde!'' diye bağırmış. Amcam yurduna dönmüş, sana selamlarını ve şu altın lirayı yolladı. Yarın da kendisi gelip seninle görüşecek.'' Annesi omuzlarına çöken hayatın yüküyle yüzünü buruşturarak, Yaptıkların yetmiyormuş gibi bu yaşımdan sonra bir de benimle alay mı ediyorsun? Senin amcan yok ki, yurduna dönmüş olsun. Hadi, çekil karşımda." diye terslemiş oğlum. Oğluysa ama anne beni bağrına bastı, kucakladı. Babamın öldüğünü söylediğim zaman da hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözlerinden acı dolu gözyaşlarını döktü. "Eminim mutlaka benim amcamdır." demiş. Bu ısrar üzerine annesi elindeki işini bırakıp bir an düşünceye dalmış. Sonra haklısın demiş. Rahmetli baban anlatmıştı. Şimdi hatırladım. Benim bir kardeşim vardı. Küçük yaşta baba ocağını terk etti. Uzak diyarlara gitti. Çok zekiydi. Akıllı bir çocuktu. Fakat garip şeylere merak sarmıştı. Yıllarca kendisinden hiçbir haber alamadık. Günün birinde de öldüğünü işittik demişti. Ertesi günü Morokolu ihtiyar, sırtında pahalı kumaştan harmaniyesi, elinde altın başlı asasıyla şehrin sokaklarında dolaşırken yoksul terzinin oğluyla karşılaşmış. Hemen kollarını açarak delikanlıyı bağrına basmış. Şefkatle sırtını üç defa okşadıktan sonra yine uzun bağcıkları püsküllü, nakışları göz alıcı örme kesesini açıp bu sefer iki altın lira çıkararak delikanlıya uzatmış ve... ''Al bunları, selamlarımla birlikte annene götür. Akşam yemeği için hazırlık yapsın. Ben de gün batımına kadar şehirdeki işlerimi bitirir, gelirim.'' demiş. Delikanlı sevinçler içinde eve koşmuş, annesine ''Amcam akşam yemeğine bize gelecek. İki altınla selamlarını yolladı.'' demiş. Annesi de hemen davranıp hazırlık yapmaya koyulmuş. Güzel güzel yemekler pişirmiş, komşulardan emanet sofra takımları almış, Yoksul evcizinde zengin bir sofra donatmış. Güneş yüksek dağların tepelerinden de silinip gidince ölmüş kocasının kardeşini heyecanla beklemeye başlamış. Gölgeler koyulaştığı halde gelmediğini görünce oğluna "Amcan belki evi bulamaz. Git de onu karşıla." demiş. Tam bu sırada kapı çalınmış. Delikanlı koşarak gidip açmış. Bir de bakmış ki amcası Elleri paketlerle dolu, karşısında dikilip durmakta. Hemen sarılmış, paketlerin bir kısmını alarak buyur etmiş. Morokolu ihtiyar, kardeşinin karısını selamladıktan sonra gözleri dolu dolu, ''Sevgili kardeşim sağlığında nerede otururdu?'' diye sormuş. Anne, gün doğusuna bakan pencerenin önündeki sediri göstermiş. İhtiyar hemen girip sedire kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Hem ağlar hem de ey kara Tali, sevgili kardeşimin yavrusunu yetim karısını dul bırakacağına keşke benim canımı alsaydın kolumu kanadımı kırdın. Dilerim senin de kolun kanadın kırılsın diye feryat edermiş. Delikanlının annesi ihtiyarın bu hali karşısında içinden kabarıp gelen kederi heyecanı yenmeye çalışarak sesi titriye titriye şöyle demiş. Üzmeyin artık kendinizi. Kader hükmünü yürütüyor. Gözyaşının, çırpınmanın hiçbir yararı yok. Ne yapalım, acılarımızı yüreğimizin derinliklerine gömmekten başka bir şey gelemiyor elimizden. Morokolu ihtiyar, gözyaşlarını kurulayarak, ''Derdinizi tazelediğim için beni bağışlayın.'' demiş. Fakat elimde değildi, kendimi tutamadım. Onun bir zamanları oturduğu, gezip dolaştığı yerlere bakınca bir tuhaf oldum. Hayatta sevdiğim, Bütün kalbimle bağlandığım tek insan oydu. Sofraya oturmuşlar. İhtiyar derin derin göğüs geçirdikten sonra anlatmaya devam etmiş. Ben buradan ayrıldığım zaman kardeşim henüz evlenmemişti. Onun içindir ki ne siz beni gördünüz ne de ben sizi. Ülkemden uzaklaşalı 50 yıl kadar oluyor. Çok gezdim. Dünyanın birçok yerlerini gördüm. Zengin oldum. Başkalarını imlendirecek şekilde yaşadım. Fakat mutlu olamadım. İçimde günden güne artan bir sızı vardı. Yurdumdan uzak, sevgili kardeşimden ayrı kalmanın sızısı. Bir gün kendi kendime dedim ki, insan doğduğu toprakta ölmeli. Gönül rahat olmadıktan, sevdiklerinin yanında bulunmadıktan sonra servetin ne değeri olur? Kardeşim zaten yoksul bir insandı. Belki şimdi büsbütün yoksullaşmıştır. O yurdunda ihtiyaç içinde kıvranırken benim yabancı ülkelerde altınlar, gümüşler, ipekler arasında yaşamam doğru değil. Hem şu ölümlü dünyada insanın başına neler geleceği bilinmez. Gideyim de artan ömrümü yurdumda sevgili kardeşimin yanında geçireyim. İşte böyle diyerek kalktım geldim. Ne çare ki zalim ölüm bana oyununu oynadı. Zaten yüreği yaralı olan kadıncağızın gözlerinden yaşlar boşanmak üzereyken şöyle demiş. Geride oğul bırakanlar büsbütün ölmüş sayılmazlar. Bunu düşünerek avunuyorum. Sonra da keder havasını iyice dağıtmak için delikanlıya söyle bakayım yavrum ne iş tutuyorsun diye sormuş. Hayatını neyle kazanıyorsun? Delikanlı hiç beklemediği bu soru karşısında birden kızarmış, bozarmış, başını yere yiyerek susup kalmış. Annesi, ah sormayın demiş. Böyle evlat olacağına hiç olmasın daha iyi. Bu yaşa geldi, hala hiçbir işin sahibi olamadı. Bütün gününü sokaklarda geçirir. Bana şu kadarcık olsun yararı yok. Ben gece gündüz çalışıp didinmesem, acımızdan öldüğümüz gündür. Morokolu. Üzülme sen, demiş. Bundan böyle talihiniz değişti artık. Göreceksiniz neler olacak. 8. Gece İhtiyar görgülü, yüreği yanık annenin oğlu hakkındaki yakınmalarını dikkatle dinledikten sonra delikanlıya dönerek şöyle demiş. Bak oğlum, bu dünya iş güç dünyasıdır. Yaşamak için çalışmak gerekir. Uzaklara gitmeye hacet yok. En yakınından annenden örnek al. Eğer o gün eğilme makinesinin başında gece gündüz çalışmasaydı, kim size bir dilim ekmek verirdi? Bu yaşa gelmiş hala bir zanaat öğrenmemişsin. Evladın hayırlısı ihtiyarlık zamanlarında anasına, atasına yardım eder. Sense bu halinle kendine bile yardım edemezsin. Bu böyle sürüp gidemez. Şimdiye kadar olanlar olmuş. Ama bundan sonra gidişatını değiştirmelisin. Sen değiştirmesen bile ben değiştireceğim. İhtiyarın bu sözleri anneyi sevindirmiş, delikanlıyı utandırmış. Utanan insanda umut kesilmez. Bunu bildiği için ihtiyar bu sefer sözüne şöyle devam etmiş. Şimdi söyle bakayım bana, hangi işte çalışmak, nasıl bir zanaat öğrenmek istersin? Babanın zanaatında yani terzilikte hevesin yoksa, Seni zorlayacak değilim. Seçmek senden, her türlü yardımı yapmak benden. Söyle, hangi işte çalışmak hoşuna gider? Delikanlının karşılık vermemekte inat ettiğini görünce bu sefer de şöyle demiş. Demek zanaat öğrenmek istemiyorsun. Kabul. Öyleyse ticarete atıl. Şehrin en işlek yerinde sana bir dükkan açayım. Kısa zamanda zengin tüccarlar arasında yer alman için elimden geleni esirgemeyeceğim. ''Yeter ki sen çalışmasını bil.'' İhtiyar böyle deyince delikanlının yüzü birden sevinçle aydınlanmış. Pahalı kumaştan elbiseler giyeceğini, cebinde deste deste para taşıyacağını hayal ederek sevinci bir kat daha artmış. Bir an kalkıp amcasının boynuna sarılmak istemişse de sonra utanmış, vazgeçmiş. Gözünün içine ışıl ışıl bakmakla yetinmiş. İhtiyar delikanlının bu halini görünce gülümseyerek demiş ki ''Anladım sevgili yeğenim, yarından tezi yok, seni büyük çarşıya götürüp en ünlü mağazaların birinden dilediğin elbiseyi alacak, sonra da sana açmak istediğim dükkanın yerini göstereceğim.'' Bu sözler bir yandan delikanlıyı sevinç delisi ederken bir yandan da annenin içindeki son kuşku kırıntılarını dağıtıp yok etmiş. Herhangi bir yabancının bu kadar fedakarlığa katlanamayacağını düşünerek gerçekten ölmüş kocasının kardeşi olduğuna iyice inanmış. Bir ara oğluna dönüp demiş ki, Bundan sonra amcanın sözünden ve izinden ayrılmayacaksın. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Gel dediği yere gelecek, gitme dediği yere gitmeyeceksin. Aklını başına al oğlum. Talih her vakit kapıyı çalmaz. Önce amcanın, Sonra da senin sayende ömrümün son günlerini olsun güler yüze geçireyim. Onlar bu halde konuşup dururken yeryüzüne ışıtan güneş yoluna devam etmiş. En sonunda yalçın kayalı dağların ardına düşerek gözden kaybolmuş. Dünya önce morarmaya sonra da kararmaya başlamış. Yıldız tarlasında titrek ışıklar belirmiş. Yuvalarına geciken kuşların telaşlı kanat sesleri duyulmuş. Rüzgar kalın gövdeli, iri yapraklı ağaçların dalları açık kalmış pencerelerin perdeleriyle oynarken ihtiyar anayla oğla hayırlı geceler dileyerek ertesi sabah gelmek üzere çıkıp gitmiş. Ertesi sabah yeni güneş yüksek duvarların tepelerini bile aydınlatmadan kapı çalınmış. Anne koşarak gidip açmış. Karşısında kocasının kardeşini görünce buyur etmiş. Fakat ihtiyar oturmaya değil, yeğenini alıp çarşıya götürmeye geldiğini söylemiş. Bu sırada geceyi sevinçler, türlü türlü hayaller içinde uykusuz geçirmiş olan delikanlı da çıka gelmiş. Amcasının elini öperek, ''Ben hazırım.'' demiş. İhtiyar gülümseyerek, ''Peki.'' diye karşılık vermiş. ''Öyleyse hadi bakalım, düş yola.'' Sonra anneye, ''Öğleye gelmezsek merak etme.'' ''Biz yemeği belki dışarıda yeriz. Kal şimdicik sağlıkla.'' demiş. Yeğeniyle konuşa konuşa büyük çarşının yolunu tutmuşlar. Şehrin en ünlü mağazalarından birine girmişler. İhtiyar, ''Yeğenime elbise istiyorum.'' demiş. ''Fiyatın ne olursa olsun, fakat iyisi olsun.'' Çeşit çeşit, renk renk elbiseleri getirip tezgahın üstüne dizi vermişler. ''Buyurun.'' demişler. ''Göstermek bizden...'' Beğenip almak sizden. Yamasız elbise giydiğini hatırlamayan delikanlının bu manzara karşısında başı dönmüş. Bir kahverengiyi alır, bir laciverti, bir kurşuniyi. Fakat hangisini beğeneceğini bir türlü kestiremezmiş. Sonunda güç bela birine karar vermiş. O mağazadan çıkıp başka mağazalara girmişler. Her seferinde ellerindeki paketlerin sayısı da arttıkça artarmış. Bir ara ihtiyar demiş ki, Bütün istediklerini aldım. Şimdi bunları giyinip kuşanacaksın. Yalnız daha önce hamama gidip bir güzel yıkanmalısın. Ben şu köşe başındaki kahvede oturayım. Sen de git yıkan, temizlen, yenilerini giy. Delikanlı hemen davranmış. Amcasının dediklerini aynen yerine getirmiş. Eskiler içindeki yoksul terzinin olduğu, yeniler içinde o kadar değişmiş, o kadar bambaşka bir delikanlı olmuş ki İlk görüşte amcası bile kendisini tanıyamamış. Yanına gelince minnetle ihtiyarın elini öperek tekrar tekrar teşekkür etmiş. Kalkmışlar, büyük çarşıyı dolaşmaya gitmişler. Bir ara ihtiyar, ''Benim tüccar dostlarım, zengin ahbaplarım var, seni onlarla tanıştırayım. Yeni atılacağın ticaret hayatında sana yardımları dokunur.'' demiş. Büyük çarşıyı bir baştan bir başa dolaşarak, Tanışacaklarıyla tanışmışlar, konuşacaklarıyla konuşmuşlar. Yemek vakti gelip çatmış. Gümüş tabaklar içinde yemek yenilen bir aşçı dükkanına girmişler. Güzelce karınlarını doyurduktan sonra şehrin görülecek yerlerini bir kere daha gezmeye çıkmışlar. Bu arada açmayı düşündükleri dükkanı içinde ortalığı iyice gözden geçirmişler. Gölgeler uzarken dönüp eve gelmişler. Annesi oğlunu güçlükle tanımış. Yaptığı iyilikler için kocasının kardeşine teşekkür ederek demiş ki, oğlumu da beni de minnettar ettiniz. Cömertliğinizin karşılığını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Var olun. Tanrı esenlikle yaşamak göstersin size. İhtiyar şöyle karşılık vermiş. Henüz hiçbir şey yapmış değilim. Yapacaklarımı asıl bundan sonra yapacağım. Sevgili kardeşimin yokluğunu duymayacaksınız artık. Yoksulluğun pençesinden sizi kurtaracağım. Günleriniz neşeyle bolluk içinde geçecek. Anne sevinçten gözleri dolu dolu olarak. Kul daralmayınca Tanrı yetişmezmiş. Ne doğru söz. Bizi kurtardığı gibi dilerim bütün darda kalanları da tez vakitte kurtarsın dedikten sonra oğluna dönmüş. Bak bir daha söylüyorum. Bu sevinçli günleri amcana borçlu olduğumuzu unutma. Onun gönlünü kırmamak için bir dediğini iki etmeyecek, rızası olmadan şuradan şuraya bile adım atmayacaksın. Bugüne kadar akıllanmadın, bari bundan sonra akıllan diye eklemiş. İhtiyar da şöyle demiş. Eminim bundan sonra ne senin ne de benim gönlümü incitecek. İkimiz de onunla ihtiyar edeceğiz artık. Şimdi beni dinleyin. Ben bu akşam yemeğe kalmayacağım. Çarşıda görülecek bazı işlerim daha var. Ayrıca yorgunumda. Erken yatmak istiyorum. Yarın, kısmet olursa, kuşluk vaktine doğru gelir, yeğenimi alırım. Açmayı düşündüğüm dükkanın yerini kararlaştırmak için çarşıyı bir daha dolaşırız. Tanrı'ya emanet olun. İhtiyar, göğsünü kaplayan aksakalı, elinde altın başlı asası, Sırtında sırma işlemeli cübbesiyle adımlarını sürükleye sürükleye karanlığı gittikçe artan dar eğri büğrü sokaklarda gözden kaybolmuş. ile oğul o akşam sevine konuşa, gelecek günler için türlü türlü hayaller kurarak yemeklerini yemişler, yine sevinmişler, yine konuşmuşlar, sonra da kalkıp yatmaya gitmişler. Tıka basa umutlarla, düşlerle dolu bir gecenin sabahında yine taptaze, Pırıl pırıl bir güneş doğmuş. Kuşların kanatları ısındığı bir vakitte kapı çalınmış. Açmışlar, ihtiyar güleç yüzüyle karşılarında belirmiş. İşte söz verdiğim saatte geldim, demiş. Hazır mısın sevgili yeğenim? Yüreği sevinçle, heyecanla çırpınıp duran delikanlı, ben çoktan hazırım, sevgili amcacığım, kulağım hep ses değdi. Deminden beri kapının çalınmasını bekliyordum, karşılığını vermiş. İhtiyar da aferin böyle olmalı demiş. Vaktin değerini bilmeli. Vaktin değerini bilmeyen ömrün de değerini bilmez. Hadi bakalım erken erken düşelim yola sonu hayır ola. Yürümüşler. Anne arkalarından seslenmiş. Öğleye gelmezseniz akşam yemeğine gecikmeyin size güzel bir sofra hazırlayacağım. İhtiyarla delikanlı bir süre çarşıyı pazarı dolaştıktan sonra şehrin güneyindeki alev tarlasını andıran kırmızı gül bahçesine gidip oturmuşlar. Bizim gibi ölümlülere görmek nasip olmayan o çeşit çeşit güllerin göz alıcı güzelliğinden, buram buram kokusundan başı dönen delikanlı bir ara hayretle, bugüne kadar burada böyle bir bahçe olduğunu hiç bilmiyordum.'' demiş. ''Acaba kimin bu bahçe bu kadar çok?'' Bu kadar çeşitli kırmızı gülü nereden bulup getirmişler? İhtiyar da şöyle demiş. Buraya ayrılık bahçesi derler. Uzun, acıklı bir hikayesi vardır. Pek merak edersen bir gün sana anlatırım. Bak şu kara ağaçların sağına düşen yerde tepenin yamacındaki ışıltıyı görüyor musun? İşte bu bahçenin sahibi Dilber Nuri Cihan orada yatar. Neyse. Hikayeyi bir gün bütünüyle anlatırım. Hadi şimdi kalkalım. Sana hoşuna gidecek daha nice bahçeler, konaklar, meraklı şeyler göstereceğim. Bu şehirde bunları benden iyi bilen kimse yoktur. Hadi yürü bakalım. Yürümüşler, birbirinden güzel, birbirinden görkemli, garip çiçeklerle süslü birçok bahçeler, konaklar, saraylar önünden geçmişler. Derken gele gele şehrin çıkış kapısına kadar gelmişler. Delikanlı, artık dönelim amca demiş. Gördüklerim başımı döndürdü. Ben şimdiye kadar buralara hiç gelmemiştim. İhtiyar, yo hayır daha dönmeyeceğiz demiş. Bu gördüklerin bundan sonra göreceklerinin yanında hiç kalır. Buraya kadar gelmişken geri dönmek olmaz. Hele biraz daha yürüyelim. Şehrin kapısından çıkmışlar. Kızgın öğle güneşinin altında bir süre daha yürümüşler. Yollarının çıplak dağlara doğru yöneldiğini gören delikanlı bir ara korkuyla sormuş. Nereye gidiyoruz amca? Burada kurumuş otlardan, yanık topraktan başka bir şey yok. Bütün bahçeleri, konakları, sarayları geride bıraktık. Dönelim artık. Ben daha fazla yürüyemeyeceğim. Yoruldum. İhtiyar, biraz daha dayan. Sevgili yeğenim. Şu tepeyi açtıktan sonra sana öyle bir bahçe göstereceğim ki dünyada bir eşi daha yoktur bunun, demiş. Krallar bile uzak ülkelerden kalkıp bu bahçeyi görmeye gelirler. Delikanlı, amcasının hatırını kırmamak için sesini çıkarmadan yürümeye devam etmiş. Gele gele sarp kayalıklı bir dağın eteğine gelip durmuşlar. İhtiyar, burada biraz dinlenelim, demiş. Bir karaçalı yığınının hemen yanında, kurumuş otların üzerine yorgun argın çökmüşler. İhtiyar sözüne devam etmiş. İşte sana göstermek istediğim yer burasıdır. Delikanlı merakla çevresini gözden geçirerek Fakat amcacığım burada görülmeye değer hiçbir şey yok. Bu kadar yolu şu kara çalıları, kuru otları görmek için mi yürüdük diye sormuş. İhtiyar "Burada neler olduğunu biraz sonra göreceksin." diye karşılık vermiş. Şimdiye kadar hiç kimsenin görmediğini, göremeyeceğini sen göreceksin. Hadi vakit kaybetmeyelim. Kalk, biraz kuru çalı çırpı topla. Hemen bir ateş yakalım, işimize başlayalım. Amcasına her zaman boyun eğeceğine söz veren delikanlı kalkmış, biraz çalı çırpı toplamış, getirip onun gösterdiği yere yığmış. İhtiyar yığını ateşledikten sonra anlaşılmaz bir takım sözler mırıldanarak belindeki kuşaktan bir kutu çıkarmış. Kutunun içinden parmaklarının ucuyla kara tozdan biraz almış, üç defa ateşin üzerine serpmiş. Çok geçmeden gök gürültüsünü andıran müthiş bir gürültü işitilmiş. Ortalık toz duman olmuş. Derken bir de bakmışlar ki yer bir uçurumun ağzı gibi yarılı vermiş. Delikanlı bütün bu olup bitenler karşısında benzi korkudan sapsarı Tir tir titremeye başlamış. Daha fazla dayanamayarak kaçmaya kalkmış. Fakat o anda ihtiyarın eli bir kartal pençesi gibi delikanlıyı kıskıvrak yakalayıp yere sermiş. Yeniden davranıp kaçmak istediğini görünce de şamar olup birkaç kere delikanlının yüzünde şaklamış. Ağzından kanlar sızan delikanlı gözyaşları içinde ''Niçin beni dövüyorsunuz? Ne yaptım ben size?'' diye inlemiş. İhtiyar ''Benim sözümden ve emrimden dışarı çıkmayacaksın. Ne söylersem onu yapacaksın.'' Diyerek delikanlıyı yarık yerin kenarına çekmiş. ''Şimdi iyi dinle beni.'' demiş. ''Şurada mermer bir kapak, kapağın ortasında da büyük demir bir halka görüyorsun. Elini mermer kapağa dokundurmadan halkayı tutup çekeceksin.'' Delikanlı ağzından sızan kanlara karışan gözyaşlarını kurulayarak ''Peki?'' Demiş ve eğilip bükük demir halkayı tutmuş, çekmeye koyulmuş. Ama mermer kapağı yerinden oynatmak imkansızmış. Bunun üzerine ''Gücüm yetmiyor amca, ben bu kapağı kaldıramayacağım.'' demiş. İhtiyar ''Bu kapağı yeryüzünde senden başka kimse kaldıramaz.'' diye karşılık vermiş. ''Hadi bir daha dene.'' Delikanlı ''Siz de yardım edin, beraber kaldıralım.'' deyince ihtiyar ''Olmaz.'' demiş. Bu demir halkaya senden başkasının eli dokunursa bütün sihir bozulur. Bunu yalnız sen yapabilirsin. Hadi bir daha dene. Dokuzuncu Gece Delikanlı korkudan tir tir titreyerek son bir hamle daha yapmışsa da mermer kapağı yine yerinden oynatamamış. Kanter içinde ihtiyara dönerek yalvaran bakışlarla Gücüm yetmiyor, ben bu kapağı kaldıramayacağım demiş. Hem çok yoruldum. İzin verirseniz biraz dinleneyim. Öfkeden mosmor kesilen ihtiyar, hayır, ben ne söylüyorsam onu yapacaksın. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Eğer bana boyun eğmezsen, gözümü kırpmadan seni öldürürüm. Kaldır şu kapağı, diye gürlemiş. Zavallı delikanlı, o güzel gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar dökerek, yürek sızlatan bir sesle şöyle demiş. Ben size karşı gelir miyim hiç? Siz benim amcamsınız. Her sözünüzü dinlerim. Fakat ne yapayım ki bu kapağı kaldırmaya gücüm yetmiyor. Kolumu koparırcasına denedim. Yine de kaldıramadım. Yalvarıyorum. Ne olur siz de yardım edin biraz. Beraber kaldıralım. İhtiyar. Sen sözden anlamaz mısın? Bu kapağı dünyada senden başkası kaldıramaz. Senin elinden başka bir el bu halkaya dokunacak olursa bütün sihir bozulur ve başımıza felaketler gelir. Bunu sen tek başına kaldıracaksın diye diretmiş. Sonra sesini yumuşatıp öfkesini yenmeye çalışarak sözlerini sürdürmüş. Dinle beni, bu mermer kapağın altında dünyanın en zengin, en görkemli hazinesi yatıyor. Kapağı kaldırır, dediklerimi aynen yerine getirirsen, yeryüzünün bütün krallarından daha zengin bir insan olursun. Talih ayaklarının dibine serilmişken her şeyi yüzüstü bırakıp kaçmaya kalkıyorsun. Bu büyük, bu aklı hayale sığmaz servete kavuşmak için elini uzatman yeter. Böyleyken bırakıp gitmek istiyorsun. Aklını başına al. Hem benim canımı da fazla sıkma. Hadi bütün gücünle bir kere daha dene. Yine yerinden oynatamazsam önce kendi adını sonra da annenin babanın adlarını üç defa tekrar et. Ama sakın ha, sakın elini mermer kapağa dokundurayım deme. Sonra birden mahvoluruz. Bu sözler üzerine delikanlı, bir yandan zengin olmak umudu, bir yandan da ihtiyarın gazabından kurtulmak isteğiyle bütün gücünü kollarında toplayarak, son bir defa daha mermer kapağın ortasındaki demir halkayı yakalayıp soluk soluğa çekmeye başlamış. Hem çekiyor, hem de kendi adıyla birlikte Annesinin, babasının adlarını söylüyormuş. Birinci söyleyişinde biraz, ikincisinde daha çok yerinden oynayan kapak, üçüncüsünde tamamen topraktan kurtulup eline gelmiş. Olanı biteni heyecanla izlemekte olan ihtiyar sevinçle haykırmış. Oh çok şükür. Aman yavaş getir getir şuraya usulca koy. Delikanlı mermer kapağı onun gösterdiği yere usulca bırakmış. İhtiyar sevinçle gel. Şimdi seni alnından bir öpeyim diyerek sarılmış, velikanlıyı terli alnından bir, bir daha öptükten sonra eklemiş. Şu andan sonra ikimiz de dünyanın en zengin adamı olduk. Güneş altında satın alamayacağımız, yapamayacağımız ve yaptıramayacağımız hiçbir şey yok artık. Hadi vakit kaybetmeden işimizi tamamlayalım, yaklaş. Yorgunluktan, korkudan, kan ter içinde kalan delikanlıyı mermer kapağın açılmasıyla beliren kuyunun kenarına çekerek, işte yeryüzündeki bütün kralların servetini gölgede bırakacak olan görkemli, bir eşi daha bulunmayan hazine bu kuyunun dibindedir, demiş. Korkma, derin değildir. Görüyorsun, içinde su falan yok. kupguru bir kuyu. Şimdi beni iyi dinle. Duvarın şurasında oyuk basamaklar var. Taşlara tutuna tutuna bu basamaklardan ineceksin. Kuyunun dibine varınca karşına kocaman iki demir kapı çıkacak. Bu kapılardan soldakini değil sağdakini açıp içeri gireceksin. Her yan sihirli ışıklarla aydınlatılmış olduğu için rahatça yürüyebilirsin. Yüz adım kadar gittikten sonra geniş bir alana geleceksin. Bu alanın dört yanına ikişer ikişer karşılıklı konmuş tıka basa altın dolu dört büyük sandık göreceksin. Sakın bu altınlara elini sürme. Yoluna devam et. Biraz ileride dar bir geçide gireceksin. Oradan geçerken elbisenin duvarlara dokunmamasına çok dikkat etmelisin. Hiç durmadan, bir saniye bile duraklamadan bu geçidi geçtikten sonra ikinci bir alana daha geleceksin. Bu alanın ortasında da Büyük bir altın tepsi içinde çeşit çeşit elmaslar, inciler, zümrütler, yakutlar vardır. Onlara da elini sürmeyeceksin. Dost doğru bakınca karşıda 3 kapı göreceksin. Bu üç kapıdan ortadakinin önüne gelip duracaksın. Önce kendi adını, sonra annenin, babanın adlarını 3 defa tekrar edince kapı kendiliğinden açılır. Dallarından pırıl pırıl Acayip yemişler sarkan türlü ağaçlarla bezenmiş bir bahçe karşına çıkacak. Ağaçlara da yemişlere de dokunmadan bahçeyi geçeceksin. Biraz ileride 30 basamakla çıkılan bir kulübe vardır. Bu kulübenin kapısı önündeki direkte küçük bir lamba asılıdır. Basamakları hızla çıkar, lambayı direkten indirirsin. İçini boşaltır, koynuna sokar, yine aynı yoldan döner gelirsin. Giderken gördüğün şeylerden istediğin kadar ceplerine doldurabilirsin. Çünkü lamba sende olduktan sonra onların hepsi artık senin demektir. Hele bahçeden geçerken o yemişlerden çok çok almayı unutma. Yalnız şunu da unutma. Eğer söylediklerimin aksine hareket edersen hemen o anda taş kesilir, olduğun yerde kalırsın. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Delikanlı İhtiyarın bu sözleri karşısında sadece başını sallamakla yetinmiş. İhtiyar, dediklerimi aynen yaparsan korkacak hiçbir şey yok diye eklemiş. Sonra parmağındaki yüzüğü çıkarıp uzatarak, al bunu, bu yüzük seni bütün tehlikelerden, korkulardan korur demiş. Delikanlı, düşte gibi dalgın hareketlerle yüzüğü almış, parmağına geçirmiş. Geçirmiş ama bir türlü yerinden kımıldıyamamış. Ulanık bakışlarla bir ihtiyarın yüzüne, bir kuyuya, bir elindeki yüzeye bakıp dururmuş. Bunun üzerine ihtiyar, korkacak bir şey yok demiş. Hem sen artık çocuk değilsin, söylediklerimi anladın. Bu ana kadar işlerimiz iyi gitti. Şimdi bir çaba daha gösterirsen, ikimiz de dünyanın en zengin, en güçlü insanı olacağız. Hadi güneş batmadan işimizi tamamlayalım. Delikanlı yüreği çarpa çarpa, Korkular içinde kuyuya inmiş. Gözden kaybolmuş. İhtiyarın söylediklerine noktası noktasına uyarak yoluna devam etmiş. Her adımda gördüğü şeyler karşısında hayreti, heyecanı, korkusu artı arta. en sonunda 30 basamaklı kulübenin önüne gelmiş. Basamakları hızla çıkıp lambayı direkten indirmiş, içini boşaltmış, koynuna sokmuş, yine aynı yoldan geri dönmüş. Dallarından pırıl pırıl, Acayip yemişler sarkan türlü ağaçlarla bezeli bahçeye gelince dayanamamış, birkaç tanesini koparmak istemiş. Koparmış fakat bu yemişlerin kalın camdan yapılmış gibi sert olduğunu görünce şaşıp kalmış. Varsın olsun o kadar güzel şeyler ki eve gidince bunlarla oynarım diyerek koynunu ceplerini bu acayip yemişlerle tıka basa doldurmuş. Meğer camdan yapılmış sandığı bu yemişlerin her biri, Dünyada bir benzerleri daha bulunmayan, o ana kadar hiçbir insan gözünün görmediği paha biçilmez mücevherlermiş. Sarı, kırmızı, yeşil, beyaz, turuncu, eflatun, mor, pembe, kısaca her renkten çeşit çeşit mücevherler. Bir teki bütün kral hazinelerini satın almaya yetecek değerde mücevherler. Yoksul terzinin oğlu, mücevherin ne olduğunu ne bilsin? Bu cam yemişlerden alacağı kadar aldıktan sonra yürüyüşüne devam etmiş. Ortasında inciler, elmaslar, zümrütler, yakutlar bulunan alana gelmiş. Bir iki avuç da onlardan alıp koynuna ceplerine tıkıştırmış. Sonra altınlı alana gelmiş, ceplerine koynuna biraz da altın doldurmuş. O kadar doldurmuş ki adım atamaz hale gelmiş. Bin bir güçlükle soluk solağa sürüklenircesine kuyunun dibine ulaşmış. Dışarıda sabırsızlığı ve heyecanı artan ihtiyar hışırtıyı duyunca merakla seslenmiş. ''Geldin mi sevgili yeğenim?'' Delikanlı yorgunluktan bitkin bir halde ''Geldim sevgili amcacığım'' diye karşılık vermiş. ''Geldim ama korkudan, yorgunluktan da bitkin düştüm. Neredeyse düşüp bayılacağım.'' İhtiyar sevinçler içinde ''Sakın ha!'' diye bağırmış. ''Düşersen her şey mahvolur. Hadi.'' Biraz sık dişini kuyudan çık kurtul, ben elimi uzatır sana yardım ederim. Delikanlı, koynu ve cepleri patlarcasına dolu, basamakları bin güçlükle tırmanmaya başlamış. İkide bir tutunduğu taşlardan elleri kayacak gibi olmuşsa da düşmemek için var gücüyle duvara sarılarak dinlene dinlene çıkmaya devam etmiş. Son basamaklara gelince uzat elini amca yardım et diye seslenmiş. Yardım et yoksa düşeceksin. İhtiyar, sevgili yeğenim lambayı bana ver de yükün hafiflesin. O zaman rahat rahat çıkarsın demiş. Delikanlı soluğu iyice daralmış bir halde. Lamba koynumda üstünde de başka şeyler var. Şu anda onu çıkarıp vermeme imkan yok diye bağırmış. İhtiyar bu sefer ısrarla ver diyorum lambayı. Ağırlık yaptığı için yukarı çıkmana o engel oluyor. Versen lambayı. Bak o zaman nasıl hafifleyeceksin demiş. Elleri ayakları büsbütün titremeye başlayan delikanlı yalvaran bir sesle bu haldeyken koynumdan lambayı çıkarıp vermem imkansız diye inlemiş. Ne olur uzatın elinizi çıkar çıkmaz lambayı veririm fakat siz önce beni çıkarın. Bunun üzerine ihtiyar birden öfkelenerek cehennem zebanilerinin sesini andıran bir sesle çabuk ver lambayı. diye gürlemiş. ''Yoksa seni mahvederim. Bacak kadar boyunla bana oyun mu oynuyorsun? Hadi, son defa söylüyorum. Ver lambayı.'' Zavallı delikanlı bu sefer ağlayarak yalvarmaya başlamış. ''Sizde hiç acıma yok mu? Ben ölümle pençeleşirken elinizi uzatıp da yardım etmiyorsunuz. Beni bir an önce buradan kurtarmazsanız artık dayanamayacağım.'' Lambayı elde edemeyeceğini anlayan yalancı amca, Hain sihirbaz hiddetinden deliye dönmüş. Delikanlı yukarı çıkmak hiç değilse kuyunun dibine düşüp parça parça olmamak için ağlıya terliye didinip dururken ihtiyar bir takım anlaşılmaz sözler mırıldanarak kuşağının arasından bir kutu çıkarmış, kutunun içindeki kara tozdan parmaklarının ucuyla alıp üç defa ortalığa serpmiş. Bunun üzerine müthiş bir gürültüyle ortalık toz duman olmuş. Toprak sanki hiç yarılmamış gibi yine eski halini almış. Tabii zavallı delikanlı da kuyunun içinde toprağın altında kalmış. Eğer 40 yıl geceli gündüzlü sihirle uğraşan ihtiyar, bu lambayı ele geçirmek için dünyanın bir ucundan kalkıp buraya gelmiş, yalancı amca kılığına bürünmüş fakat sonunda yine de muradına erişememiş. Lambayı kendisi elde edemeyince, Başkasının da elde etmesine asla razı olmadığından sihir gücüyle açtığı toprağı yine sihir gücüyle kapatmış. Böylece delikanlının hıncını almış. Artık yapacak başka bir işi kalmadığını anlayınca içi kudurmuş bir deniz gibi öfkeyle kabarıp uğulduyarak akşamın son ışıkları içinde kambur gölgesini sürükleye sürükleye çaresizlikle yeniden ülkesinin yolunu tutmuş. İhtiyarın öfkelenmekte yerden göğe hakkı da varmış. Çünkü ele geçirmek için tam 40 yıl emek harcadığı lamba, servetinde, de gücün de biricik tılsımıymış. O lambayı elinde tutan kimsenin serveti sonsuz, kuvveti ise bitmez tükenmez olurmuş. Böyle bir lambayı ele geçirmek için dağları, denizleri, mevsimleri aşmak değil, bütün bir ömür boyunca dahi yürümeyi kim istemez? 10. Gece Habersiz birdenbire gelen ölümden pek korkulmaz. Ama inmeli adımlarla, saniyelerin, dakikaların köprüsünden sallana sallana geçerek yaklaşan ölümden korkulu. Yoksul Terzi'nin zavallı oğlu, güneş dünyasına çıkacak iğne gözü kadar bile bir delik kalmadığını görünce, karanlık kuyunun ve ölüm korkularının içinde hıçkıra hıçkıra kıvranmaya başlamış. amcacığım diye dört elle sarıldığı, bir kerecik olsun sözünden dışarı adım atmadığı ihtiyarın, yalancı, sinsi bir hilekar olduğuna kuşkusu kalmamış. Düşüncesinin hayret verici hızıyla bir an evini, eli öpülesi annesini, sabahtan akşama kadar gülüşüp oynaştığı mahalle arkadaşlarını aklından geçirmeye koyulmuş. Acıları büsbütün dayanılmaz bir hal almış. Kuru ekmek, durusu olsun, Yeter ki insan güneşin altında, sevdiklerinin arasında bulunsun. Güleç yüzde, rahat gönülle yaşamadıktan sonra dünyanın bütün servetine, bütün gücüne sahip olmak neye yarar? Zavallı delikanlı, sevdiklerinin yanına dönmekten umudunu keserek gözyaşları tükenesiye hıçkırmış, ağlamış. Aradan epey zaman geçmiş. Sonunda ayağa kalkabilecek kadar kendinde güç bulunca yerinden doğrulmuş, Sendeliğe sendeliğe kuyunun dibinde yürümeye çalışmış. Sola gider, ellerini uzatır, kaskatı duvar. Sağa gider, ellerini uzatır, demir kapıları bulurmuş. Bulurmuş ama kapılar duvardan da beter. Ayin ihtiyar kuyunun ağzını sihirle nasıl kapatmışsa bu kapıları da öylece sımsıkı kapatmış, kilitlemiş. Son umudunun en son pırıltısı da sönüverince, Zavallı delikanlı olduğu yere yıkılmış, acı acı hıçkırmaya başlamış. Her şeyden umut kesilebilir fakat iyilerin, doğruların daima koruyucusu ve yardımcısı olan Tanrı'dan umut kesilmez. İhtiyar sihirbaz delikanlıyı kuyuya indirirken ona bir yüzük vermiş ve al bunu bu yüzük seni bütün tehlikelerden korur demişti. Demişti ama yüzüğü nasıl kullanacağını anlatmamıştı. Delikanlı ağlayıp inleyerek çırpındığı, ellerini birbirine sürttüğü bir sırada, karanlık kuyunun içinde önce şimşek parıltısını andıran masmavi bir ışık yanıp sönmüş. Sonra da gök gürültüsüne benzer bir gürleme işitilmiş. Korkudan iki büklüm olup yere kapanan delikanlı biraz sonra bir sesin şöyle dediğini duymuş. İşte geldim, emret. Korkusu daha da artan delikanlı ne yapacağını bilmez bir halde kımıldamaksızın öylece dururken bu sefer de şu sözler işitilmiş. ''Emirlerini bekliyorum efendimiz. Ben parmağındaki yüzüğün kölesiyim. O yüzüğü parmağına geçiren ve üç defa üstüne süren beni karşısında hizmete hazır bulur. Hadi ne yapmamı istiyorsan emret.'' Delikanlı O anda ihtiyarın yüzük hakkında söylediklerini hatırlayarak usul usul yerinden doğrulmuş, karanlıkta sesin geldiği tarafa dönüp titrek bir sesle şöyle demiş. Yalvarırım beni hemen buradan kurtar, yeryüzüne, güne, güneşe kavuştur, acılarım sona ersin artık. Öyle der demez, önce derinden gelen bir vınlama, sonra da şiddetli bir gürültü duyulmuş. Derken, Elikanlı bir de bakmış ki çiçek kokulu rüzgarları püfür püfür esen, kuşları cıvıl cıvıl öten güneş dünyasına, o başına dertler açan sarp kayalıklı dağın eteğine çıka gelmiş. Sevincinin derecesini artık varın siz düşünün. Gözlerini açıp bu güzelim dünyaya şöyle hasretle bir bakacak olmuş. Ama bakamamış. Çünkü ölüm karanlığıyla dolu kuyunun dibinde hem ağlamaktan hem de ışıksızlıktan gözleri körelmiş. Güneşe alışmak için epey sıkıntı çekmiş. Göz kapaklarını azar azar açıp kapayarak dünyaya bakmaya çevresini iyice görmeye çalışmış. Nice sonra hayat veren güneş ışıklarının Zehirli oklar gibi gözlerine saplanmasından kurtulunca başını gökyüzüne kaldırmış, bu sefer sevinç yaşları dökerek Tanrı'ya şükretmiş. Bakışlarını uzaklara, uzaklardaki dumanlı dağlara, yeşil kümeler halinde yayılıp giden ağaçlara, kocaman, gümüşten bir kuşak gibi parlıya parlıya ufukta kaybolan ırmağa çevirmiş, doyasıya seyretmiş, ince boyunlu, narin yapraklı, Renk renk körpe kır çiçeklerinin yumuşak rüzgarda boyun kırıp sallanışlarını seyretmiş. Mavilikte cıvıldaşarak kovalamacı oynayan kuşları seyretmiş. Hiç telaş etmeden, dikkatli adımlarla ağır ağır gökyüzünden geçip giden kuğu tüyü bulutları seyretmiş. Sonunda gün doğusunun sisleri, dumanları içinde hayal gibi görünen şehri seyretmiş. Anacığı, evleri, mahallesi. Oyun arkadaşları burnunda tütmeye başlamış. Tıka basa dolu koynunu, ceplerini şöyle bir yokladıktan sonra şehre dönüş yolunu tutmuş, pek yorgun adımlarla yürümeye başlamış. Bir hayli yürümüş, bahçelerle konakların önünden geçmiş. Aç, susuz, yorgun, pişman bir halde şehrin giriş kapısına gelmiş. Son bir çabayla kendini toparlayıp üstünü başını düzeltmiş Görenlere bir şey sezdirmemeye dikkat ederek kestirmeden evlerine yönelmiş. Bereket arkadaşlarından, komşularından kimseye rastlamadan gıcırtıyla açılan kapıdan içeri ayağını atmış, atmasıyla yere yıkılması da bir olmuş. O sırada avluda bulunan annesi hemen koşup gelmiş, sevgili oğlunu kucaklayıp içeriki odaya götürmüş. Bayıldığını anlayınca koşmuş, gözyaşları içinde bir tas su getirmiş. Yüzüne serpmiş, alnını şakaklarını ovuşturmaya başlamış. Delikanlı bir ara gözlerini güçlükle açarak ''Su, su'' diye inlemiş. Annesi koşa koşa giderek bir tas su daha getirip oğlunun susuzluktan kurumuş, çatlamış dudaklarına yaklaştırmış. Delikanlı her yudumda biraz daha kendine gelerek koca bir tas suyu kana kana içtikten sonra... Açım anne, bana yiyecek bir şey ver, diye inlemiş. Annesi yanaklarından aşağı sızıp inen acı gözyaşlarını ellerinin tersiyle sile sile gitmiş, yiyecek bir şeyler getirmiş. Kalk yavrum, kalk benim biriciyim. Ye de biraz kendine gel. Bitmiş harab olmuşsun. Seni bu hale getiren dilerim iyi gün görmesin. Felaketlerden felaketlere uğrasın. Hadi ye şimdi. Başına gelenleri sonra anlatırsın diye söylenmiş. Delikanlı güzelce karnını doyurduktan sonra olup bitenleri başından sonuna kadar bir bir anlatmış. O anlattıkça annesi de gözyaşlarını tutamaz, hem ağlar hem sarılıp oğlunu öper hem de ihtiyar seyirbaza lanetler savururmuş. Hikayesinin sonunda delikanlı bütün bu tehlikelere sebep olan lambayı koynundan çıkarıp göstererek şöyle demiş... İşte bana amcam olduğunu söyleyen, türlü iyilikler yapacağına söz veren, babam için gözyaşları döküp ikimizi de kandıran o hain ihtiyar, bu lambayı ele geçiremediğine kızdı, beni öldürmek istedi. Bereket, Tanrı yine acıdı da bizi sağ salim birbirimize kavuşturdu. Sonra cepleriyle koynunu dolduran camdan yemiş sandığı değer biçilmez, dünyada bir benzerleri daha bulunmaz, renk renk, çeşit çeşit mücevherlerle altınları annesinin önüne yığmış ve bu cam yemişlerle hem evimizi süsleriz hem de ben oynarım diye düşündüm de ağaçlardan kopardım diye eklemiş. Şu altınları da sana getirdim anneciğim. Bunlar senindir. Al ne yaparsan yap. Annesi ışıl ışıl yanan cam yemişlere, hele altınlara hayranlıkla baktıktan sonra insan canını bunca tehlikeye korda. Şu güzelim altınlardan çok çok alacağı yerde hiçbir işe yaramayan cam yemişlerden mi toplar? Hele şu isli, paslı lambanın kime ne hayrı olur? Çarşıya götürsek kimse para verip de satın almaz bunu. Bizim evdeki lamba bunun yanında bin kat daha güzeldir. Ben de seni akıllı bir çocuk sanırdım. Neyse, canını kurtardın ya bu benim için altından da değerlidir. Gelmiş geçmiş olsun. Bir daha da öyle herkese güvenme. demiş. Gecelerdir uyku yüzü görmeyen delikanlı annesinin sözlerini düştü gibi dinledikten sonra kalkmış yatağına yatmış. Başını yastığa koyar koymaz uykunun dinlendirici dünyasına dalıp gitmiş. O gün, o gece ertesi gününde öğle vaktine kadar mışıl mışıl uyumuş. İyice dinlenmiş. Uyanınca annesinden yiyecek bir şeyler getirmesini istemiş. Annesi de Dünden yemek kalmadı oğlum demiş. Bugün de daha bir şey pişirmedim. Biliyorsun paramız yok. Komşunun yününü eğilmiştim. götürüp vereyim. Ondan alacağım parayla çarşıya gideyim. Biraz ufak tefek getireyim. Ya da altınlardan birini alıp. Elikanlı hemen annesinin sözünü keserek. Hayır anne demiş. Ne komşunun vereceği paraya ne de altına gerek var. Annesi peki... ''Neyle yiyecek satın alacağız?'' diye şaşkınlıkla sormuş. Delikanlı, ''Dün getirdiğim lambayı ver bana. Götürüp iyi bir parayla satarım. Böylece bir şeyler satın alır gelirim.'' demiş. Annesi, ''O paslı lambaya kimse para vermez. Bir şey mi sanıyorsun onu?'' deyince delikanlı, ''Sen benim dediğimi yap. Üst tarafına karışma.'' diye kestirip atmış. Annesi çaresiz gidip lambayı getirmiş ve ''Al işte lamba. Ama bu haliyle çarşıya götürülecek gibi değil. Çok pis. Biraz kumla ovu parlatayım. O zaman belki daha çok para verirler demiş. Oğlunun itiraz etmediğini görünce gitmiş. Biraz kum getirerek lambayı parlatmaya koyulmuş. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü defa elini lambaya sürüşünde kulakları çınlatan bir ıslık duyulmuş. Sonra odanın ortasında birden dev yapılı Kocaman bir adam belirmiş. Belirmesiyle şöyle demesi bir olmuş. İşte geldim. Dile benden ne dilersen. Anne, ansızın karşısında görüverdiği bu acayip adamın hem halinden hem de sözlerinden dehşete kapılarak kendini kaybetmiş, olduğu yere düşüp bayılmış. Lamba bir yana, kendi bir yana devrilmiş. Kuyunun dibindeyken başına böyle bir olay gelmiş olduğu için Durumu hemen kavrayan delikanlı dev yapılı adama şöyle seslenmiş. Söyle bana kimsin sen? Dev yapılı adamdan şu karşılığı almış. Ben bu sihirli lambanın kölesiyim. Kim bu lambayı elinde bulundurursa, dilediği anda onun karşısına dikilir, bütün dileklerini hemen yerine getiririm. Hadi söyleyin, ne yapmamı istiyorsunuz? Bunun üzerine delikanlı acıktım. Yiyecek güzel bir şeyler getirmeni istiyorum, hem de çabuk istiyorum, demiş. Şöyle kral sofralarında yenen şeylerden olsun. Delikanlı böyle der demez, önce keskin bir ıslık sesi duyulmuş. Sonra da dev yapılı adam, hemen o anda görünürken görünmez olmuş. Yum gözünü, aç gözünü demeye kalmamış, son gümüşten pırıl pırıl yanan işlemeli büyük bir tepsi, Tepsinin üstünde 12 altın sahan, sahanların içinde tokları bile acıktıran birbirinden lezzetli yemekler, kardan beyaz somunlarla odanın ortasında belirivermiş. Saygılı adımlarla getirip tepsiyi delikanlının önüne koymuş. Yine keskin bir ıslık sesinin peşinden gözden kaybolmuş. Delikanlı açlıktan gözleri karardığı halde yemeklere elini sürmeden önce baygın yatan annesinin yanına koşmuş, yüzüne gül suyu serperek, tütsüler koklatarak kadıncağızı güçlükle ayıltmış ve "Gel anneciğim, gel şimdi karnımızı güzelce bir doyuralım." demiş. Annesi gözlerini ovuşturuştura bakmış ki ne baksın. Kral sofralarına yaraşır gümüş bir tepsi içinde Altın sahanlar altın sahanlar içinde lezzetleri şöyle dursun adını bile duyup işitmedikleri türlü türlü yemekler eski hasır parçasının üzerinde açlıktan benizleri sapsarı kesilen ana ile oğla bakıp durmaktadır. Delikanlı ıhlıya pufluya tepsiyi annesinin önüne çekmiş. Hadi buyur anne demiş. Demin korkusundan bayılan kadıncağız Bu sefer de hayretinden bayılacak gibi olmuş. Bir yemeklere, bir oğlunun yüzüne baktıktan sonra sesi titriye titriye sormuş. Kim getirdi bu tepsiyi buraya? Ne zaman getirdi? Hükümdar halimize acıdı da yoksa o mu gönderdi? Bu sahanların, bu yemeklerin hepsi bizim mi? Delikanlı yutkuna yutkuna şimdi soru soracak zaman değil anne diye karşılık vermiş. Her şeyden önce ''Karnımızı doyurmalıyız. Açlıktan elim ayağım titriyor. Daha çok dayanamayacağım.'' 11. Gece Ana ile oğul, altın sahanlar içindeki yemeklerin tadını çıkara çıkara, bütün ömürlerinin açlığını giderircesine, karınlarını bir güzel doyurduktan sonra, artanını da akşama, ertesi güne yemek üzere tepsiyi kaldırıp bir yana koymuşlar. ''Anne ortalığı süpürürken şöyle demiş.'' O dev yapılı adamın bağırtısı hala kulaklarımda. Upuzun bir boy, sandık gibi kocaman bir baş, tas gibi gözler, her biri kolum kadar kalın uzun parmaklar. Hele bakışları, hele sesinin gürleyişi. Böyle birini odanın ortasında hemen iki adım ilerimde dikilmiş görüverince canım boğazıma geldi. Neye uğradığımı bilemedim. Çok kabuslu düş gördüm ama hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Sonra da sormuş, seni kuyunun dibinden bu dev yapılı adam mı kurtardı? Hayır anne, o senin gördüğün sihirli lambanın deviydi. Beni kurtaran parmağımdaki şu yüzüğün devidir. Delikanlı böyle deyince anne korkudan açılmış gözlerle oğluna yalvarmaya başlamış. Aç kalmaya razıyım, beni bir daha o devle karşılaştırma. Kuru ekmeğimi ağız tadıyla yiyeyim, başka bir şey istemiyorum. Annesinin bu sözlerle ne demek istediğini birden anlayamayan delikanlı sormuş. Peki ne yapmamı istiyorsun anne? Biliyorsun ben hayatımı, kurtuluşumu parmağımdaki şu yüzeye borçluyum. Lambaya gelince onu canım pahasına elde ettim. Dünya bir araya gelse de ölürüm de yine o lambayı kimseye vermem. Bunun için bana ne yalvar ne de ısrar et. Oğlunun bu kesin sözleri karşısında büsbütün umutsuzluğa düşen anne, İlkin yutkunmuş, sonra ağlamaklı bir sesle demiş ki, ''Beni sevdiğini sanırdım. Seni her zaman sevdim anneciğim. Yine de severim.'' Seven çocuk annesinin hatrını kırar mı? Bir dediğini iki eder mi? Ya ama anneciğim sen...'' Beni sevdiğini şundan anlayayım ki, o yüzükle lambayı hemen bugün evden uzaklaştır. Gözüm görmesin onları. ''Benden bunu isteme, ne olursun.'' esenliğimiz, mutluluğumuz, servetimiz kısaca her şeyimiz onlara bağlı. Hangi insan böyle bir iyiliği teper? Gönül huzuru bence her şeyden üstündür. Ağzımın tadı olmadıktan sonra servetim olmuş neye yarar? Yalnız şunu da unutma ki beni ölüm nereden kurtaran, sana kavuşturan parmağımdaki yüzüktür anneciğim. Bugün karnımızı doyuran, yarında öbür günde doyuracak olan Bize hiçbir ölümlünün düşte bile göremeyeceği varlıklı, rahat günler gösterecek olan şu küçücük isli lambadır. Bunu bildiğin halde sen nasıl kalkar da onlardan beni yoksun etmek istersin anlamıyorum. Ama ben korkuyorum diyorum sana, korkuyorum. Bir daha da devle karşılaşmak istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun istemiyorum. Annemsin, sütünü emdim. Hatrını kırmamak, gönlünü incitmemek görevimdir. ''Merak etme. İstemediğin bir şeyi elbet ben de istemem. Söz veriyorum. Seni bir daha devle karşılaştırmayacağım. İçin rahat olsun.'' Delikanlının bu sözleri kadıncağızın yüreğine su serpmiş, kabaran korkusu biraz yatışır gibi olmuş. Kuşkulu bakışlarla rafta duran lambaya gözlerini diktiği bir sırada delikanlı şöyle demiş. ''Anne getir şu lambayı bana.'' ''Ne dedin?'' ''Lambayı getir.'' dedim. Töbeler olsun. Ben o lambaya bir daha elimi sürmem. Kalk kendine. Neme gerek. O acayip adam yine karşıma dikili verir de bu sefer nasıl öleceğimi de şaşırırım. Delikanlı annesinin sözüne katıla katıla gülerek gidip lambayı raftan almış. Korkuları birden ayaklanan anne bağırarak demiş ki, Sakın devi çağırayım deme. Dur ben odadan çıkayım da sonra ne yaparsan yap. Korkma anne telaş etme. Evi çağıracak değilim. Hem ne var bu kadar korkacak anlamıyorum. Bu devler insana kötülük etmezler. Kendin de gördün. Hani bu haline bakan seni kocaman ihtiyar bir çocuk sanır. Ne sanırlarsa sansınlar. Korkuyorum işte. Yüreğim oynayı verdi bir kere. Ya o lambayı odadan çıkar götür ya da ben çıkayım gideyim. Peki, peki götürüyorum işte. İçin rahat etsin. Delikanlık bakmış ki başka çare yok. Sihirli lambayı götürüp kendi odasındaki dolabın içine koymuş, annesinin korkusundan kuşkulandığından kapağını sımsıkı kilitleyerek anahtarını yanına almış. Dönüp gelince annesine demiş ki: "Şimdi beni dinle anne. Olup bitenleri komşulara duyurmayacaksın. Lambadan, yüzükten hiç kimseye söz etmeyeceksin. Sonra başımız derde girer. Anladın mı? Anladım oğlum. Gerçi hiç kimseye bir şey söylemeyi düşünmedim ama. Sen yine iyi ettin de hatırlattın. Dolura insanlık hali Belki boş bulunur da ağzımdan bir iki laf kaçırıverirdim. Ben de işte bunu bildiğim için söylüyorum. Sakın kimseye bir şey açmayacaksın. Senin bir sözün vardı hani insana kendi dilinin ettiğini düşmana etmez derdin. Bunu hiç hatrından çıkarma. Bu dünyada en zor şey sır saklamaktır. Sakla sırrımızı bak gelecek günlerde neler olacak göreceksin. ''Bundan yana kuşkun olmasın yavrum.'' Dediklerin kulağımda küpedir. Bu andan sonra kim bir şey sorarsa ''Görmedim, duymadım, bilmem karşılığını vereceğim.'' Akşam olmuş, sular kararmış. İşe gidenler işinden, yola gidenler yolundan dönüp gelmiş. Kuşlar yuvalarına, koyunlar ağlarına dönüp gelmiş. Darışanlar gelmiş, barışanlar gelmiş... Sevip sevip de ayrışanlar dönüp gelmiş. Derken evlerin doğru bacalarından eğri dumanlar yükselmiş. Güneş tepenin ardına inip giderken de karşı dağın bağrından buram buram dumanlar içinde kızarmış iri bir çörek gibi yüz yuvarlak bir ay çıkmış. Öğleyin doyanlar aya bakıp acıkmış. Ya bizim anayla o? Elbette onlar da acıkmış. Bir tabak aşım, dertsiz başım demişler, kapalı kapıların ardında oturup gülüşe oynaşa yemişler. Biz öteki kapıları bırakalım da anayla oğlun kapısını açalım, bakalım ne derler, ne söylerler. Anne, hadi oğul, biz de yemeğimizi yiyelim artık. Ben çok acıktım. Sofrayı kurayım, hemen oturalım. Delikanlı, iyi edersin anne. Tepsiyi olduğu gibi getir, koy şuraya. Benim de sabrım kalmadı. İnsan o yemeklerden ne kadar yese doymuyor. Hadi hemen başlayalım. Ana ile oğul böylece söyleştikten sonra gümüş tepsinin çevresine altın sağanlar içindeki o cana can katan tokları bile acıktıran yemeklerin başına çökmüşler. Yavan ekmekle geçmiş günlerin acısını çıkara çıkara yemişler de yemişler. Tokluğun üstüne bir de yumuşacık sıcacık bir uyku bastırmış. Ağız tadı, gönül rahatlığı Üst tarafı can sağlığı. Gündüze açılmış yüz yuvarlak bir pencereye ya da güneşin gümüş aynasına benzeyen aydan, irili ufaklı elmas kırıntılarını andıran yıldızlardan şakır şakır dökülen masmavi bir aydınlık altında şehir perdelerini indirmiş, gözlerini kapamış, uykunun dinlendirici dünyasına gömülüp gitmiş. Uyumayanlar yalnız dertlilerle kara evdalılarmış. Yeni güneş, yeni tutkular, yeni umutlar, yepyeni hayaller üzerine doğmuş. Kuşlar yuvalarından, koyunlar ağlarından, insanlar evlerinden çıkmış. Akşam doymuş olanlar sabahleyin acıkmış. Her tokluğun sonu açlık, her açlığın sonu tokluk. İşte yaşayanları kıskıvrak bağlayan değişmez yasa. Tokluğun tadını ne bilirdik eğer açlık olmasa. Bu arada güneş vara vara mavi kubbenin ortasına varmış. Önce batıya doğru uzayan gölgeler yine kısalmış. Sabahleyin doyanlar, öğleyin yine acıkmış. Şehrin öteki evleri yavan yağlı, kazandıklarını yerlerken yoksul terzinin evinde anayla oğul, gümüş tepside altın sahanlar içindeki yemekleri zevkten gözleri yaşara yaşara yemeye devam etmişler. Mideleri bir kere daha lezzetli dolmuş. Dolmuş ama altın sahanlarda bu sefer boşalmış. Oğlu değil de anayı bir düşüncedir almış. Ne var ne yok hepsini tükettik. Akşama yiyeceğimiz kalmadı. Ne yaparız? Dasalanma anneciğim. Elbet bir kolayını buluruz. Yine o devi çağırmayı düşünüyorsan ben razı değilim buna. Yüreğimi bir daha oynatmanı istemiyorum. Peki ne yapalım öyleyse? ''O devi eve sokma da ne yaparsan yap.'' ''Ala senin dediğin gibi olsun.'' ''Aklıma geldikçe hala içim bir hoş oluyor.'' Delikanlı, annesinin hatrını kırmamak için devi çağırmaktan vazgeçmiş. Gün akşama varırken altın sahanlardan birini koltuğunun altına kıstırmış, kuyumcular çarşısına götürüp satmış. Kurnaz kuyumcu, altının değerini pek iyi bilmeyen delikanlıdan sahanı yok pahasına almış. Birkaç günde böyle geçinmişler. Sıra ikinci sahanı satmaya gelmiş. Delikanlı koltuğunun altında altın sahanla yine kuyumcular çarşısının yolunu tutup giderken, şehrin orta yerinde alaca bulaca bir kalabalık görmüş. O yana yürüdüğü sırada kalabalığın ortasındaki Telalın bir şeyler söylediğini işitmiş. Koşarak yaklaşmış, dinlemiş. Telal öğle üzere bütün şehir halkının evlerine kapanması gerektiğini bildirilmiş. Bütün dikkanlarla mağazaların kepenkleri indirilecek, kapıları kapanacak, evlerin pencerelerine perdeler çekilecek, sokaklarda hiç kimse kalmayacakmış. Kudretli hükümdarın buyruğuna baş eğmeyenlerin sorgusuz sualsiz boynu vurulacakmış. Meğer hükümdarın Cihan Güzeli, Dilber kızı o gün şehirde bir gezinti yapacakmış. Bütün bu düzenlemeler onun içinmiş. Delikanlı bunu öğrenince ne pahasına olursa olsun prensesi görmek için dayanılmaz bir istek duymuş. Saray muhafızları yalın kılıç sokakları caddeleri alanları çevirirken bir kolayını bulup güzelliği dillere destan olan Dilber prensesi o güzelim arabasına bindiği sırada gizlendiği kuytu bir duvarın arkasından göz ucuyla şöyle bir görüvermiş görmesiyle. Aşk ateşinin bağrını tutuşturması da bir olmuş. O andan sonra ne gündüzlerinden ne gecelerinden hayır kalmış. Oğlunun halindeki garipliği merak eden anne birkaç defa sorup nedenini öğrenmek istemişse de bir kerecik olsun doyurucu bir karşılık alamamış. Bir yandan aşk ateşinin günden güne artması bir yandan da annenin sürekli ısrarları sonucunda delikanlı derdini açıklamak zorunda kalmış. Ya hükümdarın kızını alırım ya da ölürüm demiş. Annesi oğlunu böyle çılgın bir istekten vazgeçirmek için dil dökmüş, gözyaşı dökmüş fakat boşuna. Delikanlı dediğinden dönmediği gibi prenses de bir an önce evlenmek istiyormuş. Dünyadaki yeri büsbütün daralan kadıncağız ne yapacağını şaşırmış, şaşkına dönmüş. Oğluna tekrar tekrar yalvarmışsa da yine bir sonuç alamamış. Sonunda ana ile oğul baş başa verip bu işin içinden nasıl çıkacaklarını kararlaştırmışlar. 12. Gece Aşk ateşi insanın can evine düşmeye görsün bir. Bütün yalvarmalar, bütün gözyaşları boşunadır. Delikanlı aşk ateşiyle yanıp kavrulur, toz duman olup üzüntü rüzgarında savrulurken, anne son bir umutla bir kere daha yalvarmış. Bak oğlum, Bu aşk bizim başımızı derde sokacak. Yol yakınken gel bu sevdadan vazgeç. Sen yoksul bir terzinin oğlusun. Nasıl olur da koskoca bir hükümdarın kızını alayım dersin. Yeryüzünde bir sen bir de hükümdarın kızı kalsa yine de onu sana vermezler. Soylu değilsin, soyuna güvenesin. Zengin değilsin, zenginliğine güvenesin. Bir kuru hasır bir yamalı kilim parçasıyla Hükümdar kızı alınır mı? Gel dinle sözümü. Olmayacak bir işte inat felaket getirir. Şu yalan dünyada dört günlük ömrüm kaldı. Onu ecelimle tüketeyim. Başıma yeni yeni dertler açıp da vaktinden önce öldürme beni. Aşıklık deliliktir demişler. Deli sözden ne kadar anlarsa aşık da o kadar anlar. Delikanlı annesinin ne söylediğini değil de nasıl söylediğini dinlemiş. Dinlemiş... Sonra yangınlar içindeki yüreğinden kopup gelen kapkara bir ahla boşanarak demiş ki, o ay parçasına benzeyen yüzü, o tomurcuk dudakları, o gül bahçesini andıran yanakları, hele o yıldızlı bahar geceleri gibi pırıl pırıl yanan uzun kirpiklik kara gözleri gördükten sonra, güneşim doğmaz, ayım batmaz oldu. Ak günüm karardı, ömrümü gece sardı. Beni kurtarırsa o kurtarır, kurtarmazsa bu derdin sonu ölüme varır. Oğlunun bu sözlerinden, görmeden bakan ışığı sönmüş gözlerinden, sararan benzinden büsbütün üzüntüye düşen kadıncağız ne yapacağını, hangi çareye başvuracağını bilemez olmuş. Yalvarmalarıyla gözyaşlarının da boşa gittiğini hatırlayarak bir süre çaresizlik içinde hareketsiz kalmış. Konu komşudan yardım ummak boşuna. Öyle ya biricik annesinin yalvarışlarıyla inadından vazgeçmeyen kapı dışındakilerin sözleriyle yolunu değiştirir mi? Bu dolaşık düşüncelerle aklı iyice bulandığı sırada minicik bir umut ışığı belirmiş. Oğlunu kolları arasına alıp kıvırcık saçlarını, soluk yanaklarını şefkatle okşayarak ana sesinin o yırtıcı kuşları bile yola getiren yumuşaklığıyla demiş ki Seni bu hallerde görmeye dayanamıyorum. Ben analık görevimi sonuna kadar yapmaya hazırım. Çevirme o güzel gözlerini yüzümden. Bak bana ne diyeceğim? Dünyada güzeller çeşit çeşittir. Hükümdarın kızından daha güzelleri de vardır. Yarın yollara düşüp sana başka bir güzel aramaya çıkacağım. Bu şehirde bulamazsam başka şehirlere giderim. Seni mutlu görmek elbet benim de en büyük dileğimdir. Hükümdarın kızını istemekten vazgeçersen, işte sana söz veriyorum. Bundan sonra da ömrümü yoluna serer, saçımı süpürge ederim. Hadi kırma anacığını, o sevimli dudaklarından peki sözünü işitmek istiyorum. Hadi söyleyiver artık. Aşkın sözlüğünde peki diye bir söz yazılı değil ki söylesin. Bu sözlüğün sayfalarında en çok hayır, daha çok da... Sabır yazılıdır. Delikanlı, boş yere umuda kapılan annesinin kolları arasından sıyrılarak şöyle demiş. Hayır, bunun için bana boşuna yalvarıyorsun. Dünyanın bütün güzelleri gelip önümde iyilse ben yine ondan vazgeçmem. İyi ama yavrum, hükümdar kızını bizim gibi yoksul kişilere verir mi? Sen ne istediğinin farkında mısın? Aklını başına al, iyi düşün. Ben düşündüm anne, evet. Yoksul olmaya yoksuluz. Üstelik soyluluk denilen şey yakınımızdan bile geçmiş değil. Yine de ben onunla evleneceğim. Nasıl evleneceksin anlamıyorum. Hemen yarın sarayın yolunu tutacaksın. Annem olarak bana şimdiye kadar yaptığın iyiliklerin en büyüğü bu olacak. Huzura çıkıp benim dileğimi hükümdara açıkça söyleyeceksin. Sen mutlaka aklını yitirmiş olmalısın. Niçin böyle söylüyorsun? ''Niçin olacak? Ben koskoca hükümdarın huzuruna nasıl çıkarım? Çıksam bile, yüce efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle ''Oğlum kızınızı almak istiyor, verir misiniz?'' demeye nasıl dilim varır? Hadi böyle şey olmaz, herkesi kendime güldürmek istemem. Sen benim dediğimi yap, üst yanına karışma.'' Peki, huzura çıktım ve söyleyeceklerimi söyledim. ''Hükümdar, hanım.'' Kimdir senin oğlun? Necidir? diye sorarsa ne diyeceğim? Efendim, benim oğlum işsiz, güçsüz, servetsiz bir çocuktur. Kızınıza aşık oldu. Onun için sizden iyiliğinizi esirgememenizi rica ediyorum mu diyeceğim? Bırak şimdi bu boş sözleri. Ben sana ne diyorsam onu yap. Ben o saraya dünyada adımımı atmam. Hükümdar kendisiyle alay ettiğimizi sansın. Sonra da ikimizin de boynunu vurdursun. Sen aklını kaybetmişsen şükürler olsun daha benim aklım başımda. Hem biliyorsun hükümdarın huzuruna armağansız çıkılır mı? Şunu söyleyeyim ki dünyanın en zorba insanı da olsa kızıyla evlenmek istedi diye yoksul namuslu kimselerin boynunu vurdurmaz. Hükümdarımıza gelince onun ne kadar iyi yürekli, şefkatli bir baba olduğunu herkes bilir. Bu bakımdan hiç korkma. Ah oğul iyi ama. Sen adısını belirsiz, yoksul bir terzinin oğlusun. Neyine güvenerek benden bu çılgınca isteğin yerine getirmemi istiyorsun? Söyleyim. Önce aşkımın gücüne, sonra da sihirli lambayla parmağımdaki şu yüzüğün tılsımına. Şimdi dinle beni. Babamın vaktiyle uzak ülkelerden getirdiği büyüyecek bir çini tabağımız olacaktı bizim. Hemen git getir onu bana. Ne yapacaksın o tabağı? Ben onu hatıra diye sandığa koyup kilitlemiştim. İşte şimdi o tabağı sandıktan çıkarmanın zamanı geldi. Hadi git getir. Ne yapacağımı biraz sonra görürsün. Nasıl oldu da bunu daha önce düşünmedim? Hayallerimin gerçekleşme yolunu artık buldum. Oğlunun bu sözlerinden bir şey anlamayan anne, aklı allak bullak olmuş, gidip tahtalarını yer yer güveler yemiş, eski sandığın paslı kilidini güçlükle açarak, çini tabağı çıkarmış, getirip vermiş. Delikanlı da bu arada ölüm kuyusundan dönüşünde getirdiği türlü cam yemişleri raftan indirmiş, tozlarını silerek bir bir tabağın içine yerleştirmiş. Odanın içini bir parıltıdır kaplamış. Önce cam yemiş sandıkları bu olağanüstü şeyler, meğer dünyada bir benzeri daha bulunmayan paha biçilmez mücevherlermiş. Hiçbir kral hazinesinde, Bunların bir teki bile yokmuş. Çini tabağı bu mücevherlerle bir güzel donattıktan sonra annesine demiş ki: "Çarşıdan bir ipek mendil satın alıp getireceğim. Üstünü örteceksin. Yarın sabah bu tabağı koltuğunun altına kıstırdığın gibi doğru hükümdarın sarayına yollanacaksın. Hükümdar bu mücevherleri görünce benim arzumu kırmayacaktır. Bir değil, iki kızı olsa Bir an bile düşünmeden ikisini de verecektir. Ah oğul, kendini aldatıyorsun bari beni aldatma. Koskoca hükümdar biricik kızını bu cam parçalarına değişir mi hiç? Aklın ermediği şeylere karışma anne. Bu cam parçası dediğin şeylerin değerini bir ben bilirim bir de hükümdar. Ben ne diyorsam sen onu yap. Anladın değil mi? Yarın sabah. Kendine çeki düzen verdikten sonra ilk işin saraya gitmek, hükümdarın huzuruna çıkmak olacaktır. Ne söyleyeceğini biliyorsun. Evet, ne söyleyeceğimi biliyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu yaşıma kadar hükümdarın yüzünü bir kerecik olsun görmüş değilim. Ya dilim tutulur, tıkanır kalırsam? Tanrı büyüktür anneciğim, Tanrı arşıkların yardımcısıdır. Ne var dilin tutulacak? Hükümdar da eninde sonunda senin benim gibi insandır. Huzuru alındığın zaman eğilir, üç defa yer öper, sonra tane tane anlatırsın. Sorduklarına dost doğru karşılık ver. Hiçbir şeyi gizlemeye, değiştirmeye kalkma. Yoksulluk insanı utandırmaz ama yalan utandırır. Göreceksin, bu iş hiç de korktuğun gibi olmayacak. Bilmem ki nasıl etsem, nasıl yapsam. Benim için dünyada bundan daha zor iş olamaz. Hayır desem pişman olacağım. Evet desem perişan olacağım. Şaşırdım kaldım. Hele sabah ola hayrola. Yarısı umutlar, yarısı korkular içinde bir acayip sabah olmuş. Umutlar evde kalmış, korkular tabak içindeki o göz kamaştıran, gönül coşturan mücevherlerle birlikte sarayın yolunu tutmuş. Yüreği kafesinden uçup gitmek isteyen tutsak bir kuş gibi çırpınan kadıncağız sarayın büyük kapısına gelince muhafızlar karşısına dikilmiş. Kimsin? Necisin? diye sormuşlar. Kadıncağız korkudan tir tir titreyerek şöyle demiş. Ben bu şehrin kendi halinde yaşayıp giden bahtsız annelerinden biriyim. Biricik oğlumun başına bir hal geldi. Yüce hükümdarımıza onu söyleyeceğim. hafızlar bakmışlar ki zararsız bir kadıncağız peki demişler şu yoldan dosdoğru yürü sonra sağa dön karşına çift kanatlı demir bir kapı çıkacak kapının önünde nöbetçiler vardır bize söylediklerini onlara da söyle seni huzura çıkarırlar koltuğunun altında mücevherler içinde korkular dizlerinde titremelerle yürümüş sağa dönmüş Çift kanatlı demir kapının önüne gelmiş, nöbetçilere söyleyeceklerini söylemiş, tutmuşlar onu da öteki ziyaretçilerin, ricacıların bulunduğu büyük salona götürmüşler. Bereket o gün hükümdarın dert ve dilek dinleme günüymüş. Çok geçmeden salonun dip tarafındaki altın katmalı kapılardan biri açılmış, heybetli görünüşü ve şahane giyimiyle hükümdar, İki yanında ve ardında vezirleriyle ağır ağır gelip tahtına kurulmuş. Herkes eğilip selam vermiş. Vezirler de yerlerini aldıktan sonra sırayla huzura kabul başlamış. Salondakilerin hepsi dileklerini söylemişler. Kimi sevine sevine, kimi gözyaşlarıyla bir bir çekilip gitmiş. Sıra tam delikanlının annesine geldiği anda artık huzura kimsenin kabul edilmeyeceği bildirilmiş. Kadıncağız boynu bükük dönüp evine gelmiş. Kendisini sabırsızlıkla bekleyen oğluna durumu olduğu gibi anlatmış. Bunun üzerine delikanlı demiş ki O halde yarın sabah daha erken davranmalısın. Herkesten önce varıp ilk sırayı sen almalısın. Bugün getirmediğin müjdeyi yarın mutlaka beklerim. Elin boş dönsün ama dilin boş dönmesin. Korkular, umutlar, Hayaller üstüne bir gecedir çökmüş. Kocaman, ağır, kalın mı kalın bir gece. Ana ile oğul bir uyumuşlar, bir uyanmışlar. Derken güç bela sabahı bulmuşlar. Yeni güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını yaldızlarken, anne koltuğunun altında tabak, çini tabağın içinde göz kamaştıran gönül alan mücevherler ve yüreceğinde çarpıntılarla yine sarayın yolunu tutmuş. Bekleme salonuna herkesten önce varmış, beklemeye başlamış. Vakit saat gelince yine hükümdar heybetli, şahane giyimiyle vezirlerinin ortasında gelmiş, tahtına kurulmuş. Huzura kabul başlamış. Sıra annede olduğu için önce onu çağırmışlar. Kadıncağız büyük korkular, titremeler, ürpertiler içinde tahta doğru ilerlemiş. Huzura üç adım kala durmuş... Üç defa yer öptükten sonra doğrulup tam söze başlayacağı sırada tabaktan bir mücevher ipek kalının üstüne düşerek tahtın önüne doğru yuvarlanmış. Hükümdar bu ışıl ışıl yanan şeyi görünce bir süre hayretle baka kalmış. Sonra sağ yanında duran baş dönüp demiş ki, ''Şimdiye kadar bir benzerini daha görmediğim bu göz kamaştıran şey nedir?'' Başvezir değilmiş, mücevheri yerden alıp saygıyla hükümdara uzatmış. Hükümdar mücevheri eline alıp da yakından bakınca hayretinden az kalsın bir çığlık atacak olmuş. Mücevheri evire çevire gözden geçirmiş, kendini güçlükle tutarak deminden beri karşısında titreyip duran kadıncağıza yumuşak bir sesle demiş ki ''Bu mücevheri bana armağan mı getirdin?'' Kadıncağız korkunun, heyecanın verdiği tutuklukla ağzını açıp da tek kelime söyleyememiş. Titreyen dizlerine hakim olmaya çalışarak önüne bakıp susmuş. Bir ara tabağı koltuğunun altından düşürecek gibi olmuşsa da bereket sımsıkı tutmuş. İçinden oğlunun aklına uyup buraya geldiğine binlerce defa pişman olmuş. Ah! Buradan kurtulup mahalleme, evime, o sade, o sakin hayatıma bir kavuşabilsem diye geçirmiş aklından. Kadıncağızın halini hem acıyan hem kızan hükümdar yine sormuş. Söyle diyorum, buraya gelişinin ve bu mücevheri getirişinin nedeni nedir? Sana söylüyorum, soruma karşılık ver. Bunun üzerine delikanlının annesi, Son bir çabayla sesi titriye titriye ama yine de bakışlarını yerden kaldırmayarak şöyle demiş. "Güce Efendimiz, o mücevherleri de koltuğumun altında şu tabağın içindekileri de size değersiz bir armağan olarak getirdim. Huzurunuzda heyecandan dilim tutulduğu için sorunuza hemen karşılık veremedim. Bağışlayın. Hükümdar baba yürekli, kalbi iyilik, merhamet ve şefkat dolu bir adammış. Herkesi sevdiği için herkes de onu severmiş. Düşkünlerin dostu, kötülerle zalimlerin can düşmanıymış. Ağlayanla ağlar, gülenle gülermiş. Uyruklarıma sarayımın kapıları her zaman açıktır dermiş. Öyle dediği için de başı ağrıyan ona gidermiş. Huzurunda deminden beri ezilip duran, heyecandan dili damağına yapışan kadına şefkat dolu bir gülümsemeyle bakarak cesaret verici bir sesle. peki. ''Dileğin nedir kadınım?'' diye sormuş. Delikanlının annesi bu soruya karşılık vermeden önce hesaplı adımlarla tahtın önüne doğru ilerlemiş, üstü ipek mendille örtülü mücevher tabağını sedef katmalı sehpaya usulca bırakmış, eğilip yer öptükten sonra yine eski yerine çekilmiş, el pençe divan durup beklemiş. Hükümdar hafif bir baş hareketiyle vezirine tabağın örtüsünü kaldırmasını işaret etmiş. Vezir de meraktan açılmış gözlerle ipek örtüyü tabağın üstünden çekip almış. Altın ve gümüş işlemelerle süslü salonun içinde sanki yepyeni bir güneş doğmuş. Hükümdarla yanındakiler kamaşan gözlerini birkaç defa ovuşturmuşlar. Ne diyeceklerini bilmez bir halde birbirlerine bakınmışlar. Sonra hükümdar uzanıp tabağı almış, içindekileri birer birer gözden geçirmiş. Bir ara başvezirine eğilip demiş ki, ''Bu yaşıma geldim, mücevherlerin böylesini görmedim. Şunlara bakın, ne güzel, ne bulunmaz şeyler değil mi? Eminim bunların bir teki bile benim bütün hazinemi satın alacak değerdedir. Ne dersiniz?'' Başvezir ilk şaşkınlığını yenmeye çalışarak, Küçümseyen bir tavırla şöyle karşılık vermiş. Evet, hiç kuşkusuz güzel şeyler Yüce Efendimiz. Fakat siz Efendimizin hazinelerini süsleyen mücevherler de bunlardan geri kalmaz. Hatta bana göre onların içinde çok daha değerlisi vardır. Kölenizin geçen yıl Büyük Efendimiz'e armağan ettikleri büyük inci gibi. Elinde tuttuğu mücevherlerin parıltısından, güzelliğinden başı dönen hükümdar, başvezirin sözünü keserek Yanılıyorsunuz." demiş. "Yalnız benim hazinemde değil, dünyanın hiçbir kral hazinesinde bunların bir benzeri daha yoktur. Sözüne ettiğiniz büyük inceye gelince, bunların yanında onun adı bile anılmaz." Bu sözler başvezirin içini karartmış, aklını bulandırmış. "Varsın başvezirin aklı bulanı dursun. Biz gözümüzü hükümdardan ayırmayalım." Hükümdar son bir kere daha mücevherlere beğenerek hayranlıkla baktıktan sonra delikanlının annesine dönerek şöyle demiş. Seni dinliyorum kadınım. Söyle, dileğin nedir? Hayatının en zor işine atılan kadıncağız büyük korkular içinde yutkuna yutkuna şöyle söze başlamış. Tanrı ömrünüzü, yönetiminizi çok uzun etsin. Huzurunuza gelişimin nedeni Nasıl söylesem bilmem ki. Söyle, çekinme. Seni dinliyorum. Efendimiz, söyleyeceğim şeyler için bana kızmayın. Ben buraya oğlumun ısrarıyla geldim. Söyleyeceklerim de benim değil, onundur. Merhametinize sığınıyorum. Telaş etme kadınım. Ne söylersen söyle, sana bir zarar gelmeyecektir. Oğluma da bir zarar gelmesini istemem, Efendimiz. Meraklanma. Ne oğluna ne de sana bir zarar gelmeyecek. Hadi söyle dileğini. Efendimiz, ben bu şehrin yoksul, dul annelerinden biriyim. Kimseye bir kötülüğümüz dokunmadan, oğlumla ikimiz kendi halimizde yaşayıp gidiyorduk. Oğlum yetişkin, dürüst bir çocuktur. Bir gün dünyalar güzeli, şanlı prenses, çevresinde muhafızlarıyla şehirde gezintiye çıkmış. Oğlum da nasıl olmuşsa olmuş, Prensesinin yüzünü görüvermiş. Ya, peki sonra? O günden beri dünyalar gözüne görünmez oldu. Prensesin aşkıyla yanıp kavruluyor. Yani oğlun kızımla evlenmek istiyor, öyle mi? Evet, efendimiz. Hmm, zanaatı nedir oğlunun? Şimdilik hiçbir zanaatı yoktur, efendimiz. Anne böyle deyince hükümdarla baş göz göze gelmişler. Başvezirin yüzünde zehir gibi acı, alaycı bir gülümseme parlamış. Kaşları çatılmış olan hükümdar bakışlarını ağır ağır bir mücevherlere, bir kadına çevirmiş. Salonda kimse soluk almıyor gibiymiş. Herkes böyle delice bir istek karşısında haşmetli hükümdarın ne diyeceğini merak ederek donup kalmış. Delikanlının annesi bu ağır sessizliğin ezici baskısı altında birkaç defa Ölüme gidip gidip gelmiş. Oğlunun aklına uyarak buraya geldiğine çoktan pişman olmuş ama ne çare ki iş işten geçmiş artık. Sözünü geri alsa alamaz, dönüp gitse gidemez. Derken sessizlik daha da ağırlaşıp ölüm rengini aldığı bir anda hükümdar eğilmiş. Baş kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra delikanlının annesine demiş ki, Demek oğlun buyruklarıma karşı çıktı. Bu hareketinin pahası nedir biliyor musun? Söyle. Biliyorum efendimiz ölümdür. Biliyordun da niye engel olmadın? Oğlumun böyle bir suç işleyeceğinden haberim yoktu ki efendimiz. Haberim olsaydı elbette durdururdum. Bu yaşıma kadar hiçbir buyruğa karşı gelmiş değilim. Bu ülkede, bu şehirde her zaman sadık bir kulunuz olarak yaşadım. Bundan sonra da aynı şekilde yaşayacağım. Sözlerine inanmak isterim. İsterim ama kızıma karşı oğlunun bu davranışını bağışlamak da çok güç. Bağışlayın efendimiz. Bir cahillik ettik. Bağışlamak büyüklere yaraşır. Hükümdar tabak içinde ışıl ışıl yanıp duran mücevherlere bir kere daha baktıktan sonra baş vezirin kulağına eğilmiş, bir şeyler fısıldamış. Baş vezirde kaşlarını çatıp, çiçek bozuğu yüzünü buruşturarak uzun uzadıya bir şeyler anlatmış. Delikanlının annesi bu fısıldaşmanın sonunu merakla, heyecanla, daha çok da korkuyla bekleyip dururken, hükümdar iri bakışlarını tabağın üzerinden ağır ağır kaydırarak doğrultmuş da demiş ki, Dinle beni kadınım, senin hatrın için bu defalık olduğunu bağışlıyorum. Yeryüzünde sana bakacak, seni koruyup gözetecek ondan başka kimsen olmadığı için bu işi yaptığımı bilesin. Hükümdar böyle der demez, deminden beri türlü korkular içinde kıvranıp duran delikanlının annesi hemen sevinçle atılarak şöyle demiş. Tanrı sizden razı olsun, iyiliğinizin her zaman kölesiyiz. Ömrünüz, şanınız hep artsın. Mutluluk güneşi sarayınızın üstünden eksilmesin. Oğlunuzun kızımla evlenmesine gelince bu husustaki kararımı yarım bildireceğim. Bu sözleri duyunca delikanlının annesi sevinerek eğilip üç defa yer öptükten sonra usul adımlarla huzurdan ayrılmış, hızlı adımlarla evinin yolunu tutmuş. Annesini sabırsızlıkla gözleyip duran delikanlı ayak seslerini duyunca hemen kapıya koşmuş, annesini karşılamış. Kadıncağız alı al moru mor soluk solağa gelip odanın bir köşesine yığılmış. Delikanlının içini merak kurdu durmadan kemirmekteymiş. Ama annesinin bitkin hali karşısında ağzını açıp da bir şey sormaya cesaret edememiş. Derken annesi biraz kendini toparlayınca eliyle işaret ederek oğlunu yanına oturtmuş, şöylece anlatmaya koyulmuş. Ben suçu kimselere bulmam. Kendi kara talihime bulurum. Bu dünyada benim gibi ölüm vurgunu, yoksul bir kadının çilesi demek kolay kolay dolmazmış. Herkes çocuğum var diye övünür, gurur duyar. Benim oğlumsa dertsiz başını derde sokar. Niye böyle söylüyorsun anne? Niye olacak? Beni ne hallere düşürdüğünü görmüyor musun? Ne oldu? Hükümdar sana kötü bir şey mi söyledi? Şu anda ikimiz de hala yaşıyorsak bunu... Yüce hükümdarımızın büyüklüğüne borçluyuz. Benim anlatmak istediğim o değil. Bırak şimdi bunları. Hükümdar evlenme teklifine ne dedi? Sen onu söyle. Bir daha benim rızam olmadan şuradan şuraya adım atmayacağına söz ver. Ondan sonra söyleyeyim. Şimdiye kadar hep kendi hisseğine göre davrandın. Bundan sonra da böyle davranırsan bilmiş ol. Hükümdarımızın bağışlayıcı ve iyilikseverlik duygularından yoksun kalırsın. Bana ne dediğini bir bilsen o zaman bu sözümü anlardın. Beni daha çok merakta da koma. İstediğin sözü veriyorum. Hadi söyle artık. Hükümdar ne dedi? Kadıncağız saraydayken nasıl ecel teri döktüğünü, neler söylediğini, sonra hükümdarın neler dediğini, baş hükümdarın fısıldaşmalarını bir bir anlatmış. Dinledikleri karşısında delikanlının önce aklı bulanmış sonra da gönlü. Fakat çok geçmeden kuşkuların karanlıkları ortasında umut ışığı yine pırıl pırıl yanmaya başlamış. Demek hükümdar evlenme konusundaki kararını yarım verecekmiş. Yüreğinin dört köşesini aşk ateşi sarmış bir kimse için yarın demek yüz yıl sonra demek değil midir? Ana oğul, konuşa konuşa zorla gündüzü tüketmişler. Akşama varmışlar. Akşamın ardından Gitmek tükenmek bilmeyen kapkara bir gece başlamış. Delikanlı bu kara gecenin içinde gönül sızısıyla durmadan kıvranırmış. Derken sancılar içinde bir güneş doğmuş. Kadıncağız kuşluk vaktine doğru sarayın yolunu tutmuş. 13. Gece Kuşluk güneşinin taze ışıkları altında yola çıkan delikanlının annesi vara vara sarayın büyük kapısının önüne varmış. Yine uzun boylu, sert bakışlı muhafızlar karşısına dikilmiş. Kimsin? Necisin? Ne istiyorsun? diye sormuşlar. Kadıncağız bu sefer daha az korkarak demiş ki, Ben yoksul bir anneyim. Dün de gelmiş yüce hükümdarımıza dileğimi söylemiştim. Bugün yeniden gelmemi buyurdular. Böyle deyince muhafızlar peki demişler. Büyük kapıdan geçmiş, türlü türlü çiçek kokuları, Kuş sesleriyle dolup taşan bahçe yolundan yürümüş, nöbetçilerin bulunduğu kapıya gelmiş. Onların sorularına da gerekli karşılıkları verdikten sonra kabul salonuna çıkmasına izin vermişler. Vakit henüz erken olduğu için salonda ancak 2-3 kişi varmış. Sırasını yerini almış, beklemeye başlamış. Bu arada dert ve dilek sahipleri de uzaktan yakından gelerek salonu yavaş yavaş doldurmuşlar. Çok geçmeden salonun dip tarafındaki altın-gümüş kakmalı kapılardan biri açılmış, muhteşem giyimli, heybetli görünüşüyle hükümdar iki yanında ve ardında vezirleriyle gelip tahtına kurulmuş. Huzura kabul başlamış. Aşık delikanlının annesi hükümdarın kararını merak ederek sırasını beklerken, kendisinden öncekiler dileklerini, dertlerini söyleyip umutlu, sevinçli, Pişman, türlü duygular içinde salondan ve saraydan ayrılmışlar. Beklemek zor şey. Hele aşık olup da beklemek. Annesi sarayda huzura kabulünü beklerken, evde de annesinin getireceği getirmesini yürek oynamaları içinde beklediği müjdeyi bir an önce alabilmek için kıvranıp duran delikanlının halini bir düşünün. Annenin heyecanı, arttığı titremelerinin başladığı bir sırada Saray adamlarından biri gelmiş, kendisini huzura çağırmış. Kadıncağız hemen toparlanmış, içinden dualar okuya okuya tahtın önüne doğru ilerlemiş. Üç adım kala durmuş, üç defa yer öptükten sonra yine beklemeye başlamış. Hükümdar sakalını kaşıya kaşıya delikanlının annesini tepeden tırnağa bir süzdükten sonra eğilmiş, baş kulağına bir şeyler fısıldamış. Başvezirin önce içi sonra da yüzü bulanmış. Karma karışık olmuş. O da hükümdarın kulağına bir şeyler fısıldamış. Hükümdar başını bir öne bir arkaya sallayarak anlatılanı dinlemiş, dinlemiş. Sonunda zarif bir el hareketiyle başveziri susturup delikanlının annesine dönerek demiş ki: "Kadınım, sen oğlunun kızımla evlenmek istediğini söylemiştin, değil mi?" ''Evet efendim, oğlunun kızıma delice aşık olduğunu da söylemiştin değil mi?'' ''Evet efendimiz, çılgınca aşık. Ne gecesi gece, ne gündüzü gündüz. Bu gidişle biricik yavrumun sonu kötüye varacak.'' diye korkuyorum. ''Peki, hükümdar kızıyla evlenmek isteyenin yalnız aşık değil, her şeyden önce soylu olması gerektiğini bilmiyor musun?'' ''Biliyorum efendimiz.'' Fakat soylu olmamak belki bir suç sayılmaz diye düşünmüştük de. Evet, soylu olmamak suç sayılmaz ama aşık olmakta bir erdem sayılamaz. Karar efendimizindir. Şimdi dinle beni. Oğlunu görmedim bilmem. Fakat senin gibi iyi yürekli, fedakar bir annesi olduğuna bakılırsa Tanrı'nın sevgili kullarından biri olmalı. Kızımla evlenebilmesi için bir şartım var. Onu yerine getirirse ne ala, soylu olmayışını bile hesaba katmayabilirim. Şartınızın ne olduğunu öğrenmemize izin verir misiniz? Söyleyeyim, şartım şu. Tabak içinde dün getirdiğin mücevherlerden bir o kadar daha getirirsen, oğlunla kızımın evlenmelerine razı olurum. Soyluluğun eksikliğini ancak servet giderebilir. Fakat Efendimiz, Biz yoksul insanlarız. Bununla beraber oğlumun yeryüzündeki bütün servetlerden daha değerli bir serveti olduğunu da söyleyebilirim. Nedir o servet? Acaba sihirli lambayı mı söyleyecek dersiniz? Delikanlının sakın söyleme demesine rağmen ağzından kaçıracak mı dersiniz? Eğer söylerse mahvolurlar. Felaketlerin hücumuna uğrarlar. Bir anda verirler. O güzelim rüyaların hepsi bir anda korkunç bir kabus halini alıverir. Kadıncağızın söylemekten çekindiğini gören hükümdar sertçe bir daha sormuş. Söyle nedir o servet? Bunun üzerine delikanlının annesi sesi titriye titriye şu karşılığı vermiş. Kızınız şanlı prensese karşı gönlünü doldurup taşıran aşk. ''Sözün hoşuma gitti kadınım.'' ''Mücevher kul yapısıdır. Alınıp satılabilir efendimiz. Aşksa tanrı soluğudur. Ne alınır ne de satılır.'' ''Hükümdar, işitiyor musun başvezir?'' ''Başvezir, işitiyorum efendimiz.'' ''Hükümdar, kadın doğru söylüyor değil mi?'' ''Başvezir, evet doğru söylüyor efendimiz.'' Başvezir bunları söylerken delikanlının annesine öldürücü bakışlar fırlatmaktan da kendini alamamış. Hükümdar bir an düşündükten sonra sesini yumuşatarak demiş ki Kadınım seni de sözlerini de çok beğendim ama yine de şartımdan vazgeçmiyorum. Git oğlunla baş başa ver konuş. İşte bir daha söylüyorum şartımı yerine getirebilirse kızım onundur getiremezse kaderine küstün. Karar efendimizindir. Delikanlının annesi saraydan ayrılıp evinin yolunu tutmuş. O gide dursun. Biz hükümdarla başvezirin konuştuklarına biraz daha kulak verelim. Hükümdar başvezir ediyormuş ki: Biliyorum. Siz kızımı kendi oğlunuz almayı düşünüyordunuz. Evet. yüce efendimiz vaktiyle bir söz de vermişlerdi bu konuda. Seçme hakkımı her zaman kullanabileceğimi de unutmayın. Konuşma sırasında böyle bir şey söylemiş olsam bile bu sözümü senet saymanız doğru olamaz. O halde prensesi yoksul bir terziye vereceksiniz. Henüz düşünmedim ama düşünebilirim. Yani şartınızı yerine getirirse mi demek istiyorsunuz? Evet anlıyorum. Bir teklifte bulunmama izin verir misiniz? Söyleyin. Prensesi oğluma alabilmek için ben deniz daha da ağır şartları kabulü hazır olduğumu saygılarımla bildiririm. Bu hususta şimdilik fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Önce kadının getireceği karşılığı bekleyelim. Şunu biliniz ki karar vermekte acele edecek değilim. Hükümdarla başvezir böyle konuşurken delikanlının annesi de vara vara oğlunun yanına varmış. Sarayda olup bitenleri iyice anlattıktan sonra demiş ki, bak oğlum işin doğrusunu sana söyleyeyim, ben bu sevdanın sonunu hiç de hayırlı görmüyorum. Niçin? Hükümdarın şartını yerine getirsen bile baş vezir seni hiç rahat bırakmayacaktır. Kararı verecek olan hükümdar, o ne karışır buna? İyi ama hükümdarın üzerinde büyük bir etkisi var. Benimle konuşurken ikide bir eğilip ona bir şeyler fısıldadı. Hükümdar da her seferinde ona danışıyor. Onun rızası olmadan hiçbir karar vermiyor. Ben öyle anladım. İnşallah yanılmışımdır. Sen merak etme anne. Öyle bile olsa ben işin kolayını bulurum. Her adımda karşımıza yeni yeni güçlükler çıkacaksa, yol yakınken gel bu işten vazgeç. Ülkede güzel kıtlığı yok ya, Prenses olacağını olmayı versin. Hayır anne, boşa yorulma. Bu kararımdan beni kimse döndüremez artık. Şimdiye kadar yaptıklarına minnettarım. Ama başladığın işi bitirmelisin. Senin dileğinin yerine gelmesini elbet ben de isterim ama hiçbir çıkar yol göremiyorum ki. O başvezir hiç hoşuma gitmedi beni. Bak göreceksin. Eninde sonunda mutlaka bir oyun oynayacak bize. Baş gücü bir yerde başlar ve biter. Benim gücümse bütün dünyayı yerinden oynatır. Bunu da unutma. Bu sözünle sihirli lambayı ve parmağındaki yüzüğümü hatırlatmak istiyorsun. Elbette ya. Onların neler yapabileceklerini asıl bundan sonra göreceksin. Pekala. Sen bilirsin. Kendine ve bana bir zarar getirme de ne yaparsan yap. Anaoğul durumu böylece gözden geçirdikten sonra Delikanlı kalkmış odasına çekilmiş. Sihirli lambayı dolaptan çıkarıp elini iki defa sürtmüş. Üçüncüsünde derinlerden gelen, daha sonra gittikçe artarak yükselen müthiş bir gürültü duyulmuş. Gürültünün bitiminde delikanlının karşısına dikilen dev yapılı adam gürleyen sesiyle şöyle demiş. İşte geldim Emret Senden bir dileğim var yapar mısın? Dileğin can baş üstüne. Ben sihirli lambanın kölesiyim. O lambayı kim elinde bulundurursa onun bütün dileklerini hemen yerine getirmek görevimdir. Emret, ne yapmamı istiyorsun? Bana ölüm kuyusundaki ağaçların dallarından sarkan mücevherlerden bir tepsi dolusu getirmeni istiyorum. Tepsi de som altın olacak. Delikanlı böyle derdemez. demez, Az önceki müthiş gürültü yeniden duyulmuş ve dev yapılı adam bir anda görünmez olmuş. Dünyalar güzeli Dilber Prenses'i hayalinde canlandıracak kadar bile vakit geçmeden, aynı gürültünün peşi sıra elinde son altın bir tepsi, tepsinin içinde renk renk çeşit çeşit mücevherlerle dev yapılı adam odanın ortasında belirmiş. Delikanlıya doğru birkaç adım ilerlemiş ve... İstediğin bu muydu? Demiş. Evet, diye delikanlı sevinçle bağırmış. Dev yapılı adam tepsiyi sedirin üstüne koymuş ve sormuş. Başka bir emrin var mı? Hayır, şimdilik başka bir emrim yok. Teşekkür ederim, gidebilirsin. Bunun üzerine keskin bir vınlama işitilmiş, dev yapılı adam gözden kaybolmuş. Delikanlı, Altın tepsideki mücevherleri bir bir gözden geçirmiş, görmüş ki vaktiyle ölüm kuyusunun dibindeki bahçeden geçerken ağaçların dallarından koparıp aldıklarının aynısı. Tepsiyi yakaladığı gibi doğru içerideki odaya annesinin yanına koşmuş. Al anne demiş, İşte istediğin bu muydu? Annesi gördüğü şeyler karşısında hayretinden dona kalmış. Bir süre ne diyeceğini bilememiş. Delikanlı sözüne devam etmiş. Yarın kuşluk vakti bu tepsiyi götürür hükümdara verirsin. Bakalım bu sefer ne diyecek? Ben hükümdardan değil, başvezirden çekiniyorum oğlum. O adamı hiç gözüm tutmadı. Peki yarın ilk işim bu. 14. Gece Delikanlının annesi koltuğunun altında içi akıllara durgunluk veren Yürekler otlatan, o benzersiz mücevherlerle dolu som altın tepsiyle sarayın bekleme salonundan içeri girdiği zaman, hükümdarın çatık kaşlı adamlarından biri karşısına dikilmiş, demiş ki, ''Tabak içinde mücevher getiren sendin değil mi?'' Kadıncağız korka korka, ''Evet, bendim.'' demiş. Adam, ''Yürü peşim sıra.'' ''Anne.'' Fakat ben hükümdarımızla görüşeceğim. Beni nereye götürüyorsunuz? Adam, ne diyorsam onu yap. Burada yerli yerse soru sorulmaz. Hadi yürü. Çatık kaşlardan böyle deyince, kadıncağızın beti benzi kül kesilmiş, başlamış dizleri titremeye. Saraya geldiğine, geleceğine pişman olmuş. İçinden oğluna söylemediğini bırakmamış. Ama ok yaydan çıkmış bir kere. Yeri dönülemez. Çaresiz, Adamın peşi sıra ürkek adımlarla yürümüş. Bekleme salonunun sağ yanındaki kapıdan girmişler, mermer sütunlu dar uzun bir koridordan geçtikten sonra önünde iki nöbetçi bulunan demir kuşaklı büyük kapının önüne gelip durmuşlar. Çatık kaşlı adam delikanlının annesine beklemesini eliyle işaret ederek kapıyı usulca açmış, içeri girmiş. Kımıldamaksızın duran nöbetçilerin süngi gibi sert, sivri bakışları kadıncağızın korkusunu büsbütün arttırmış. Biraz sonra kapı açılmış, adam delikanlının annesini içeri çağırmış. Dünyaya geldiğine bile pişman olan zavallı anne adımını eşikten içeri atar atmaz korkusu, heyecanı son derecesini bulmuş. Hemen oraya düşüp yığılı verecekken bin güçlükle kendini tutarak bir şey sezdirmemeye çalışmış. İpek kalılar Sırma işlemeli minderlerle süslü geniş odanın tam karşısına düşen pek süslü sedirde karayüzlü baş vezir bağdaş kurmuş oturmakta ve ruhunun bütün çirkinliğini dışa vuran kısık gözlerle delikanlının annesine bakmaktaymış. Uzun bir süre kadıncağızı süzdükten sonra sinsi bir halde şöyle demiş. Yaklaş bakalım. Anne fazla yaklaşmaktan korkarak, Üç kısa adım atıp durmuş. Başvezir bu sefer demiş ki, Prensesi oğluna istemekte ısrar ediyor musun? Evet efendimiz, daha doğrusu prensesi istemekten vazgeçmeyen ben değilim, oğlumdur. Yüce hükümdarın şartını yerine getirdiniz mi? Getirdik efendimiz. Bu söz başvezirin huzurunu büsbütün yok etmiş. Fakat karşısındakine bir şey sezdirmemeye çalışarak, ''Beni dinle kadınım.'' demiş. ''Oğlun da sen de prensesten umudunuzu kesin. O size göre değildir.'' Ben de aynı şeyi oğluma tekrar tekrar söyledim efendimiz. Fakat anlatamadım. ''Ya prensesi alırım ya da ölürüm.'' diyor. Başka bir şey demiyor. ''Ya... Demek ne pahasına olursa olsun prensesi almak kararında.'' ''Evet efendimiz.'' Yüce hükümdarımız yeni yeni şartlar ileri sürecek olursa onları da yerine getirebilecek mi? Hiçbir şarttan korkusu olmadığını söylüyor. Dilber Prenses'e kavuşmak için bu dünyada yapamayacağım hiçbir şey yoktur diyor. Anlıyorum. Yalnız şunu bilesiniz ki bu istekten vaktinde vazgeçmezseniz başınıza türlü felaketler gelebilir. Benden söylemesi üst yanına siz düşünün. ''Benim yapacağım hiçbir şey yok efendimiz. Ben oğlumun isteğiyle hükümdarımızın emirlerine uyuyorum. Elimden ancak bu geliyor.'' Delikanlının annesi böyle deyince baş ''Sen görürsün'' der gibilerden başını birkaç defa hafifçe ön arkaya salladıktan sonra kapının yanında kas katı dikilip duran çatık kaşlı adama sağ elinin tersiyle ''Götür'' diye işaret etmiş. Baş bakışlarından, sözlerinden büsbütün kuşkulanan, içini belirsiz korkular kaplayan kadıncağız eğilip selam vermiş, çatık kaşlı adamın peşi sıra odadan ayrılmış, yine iki yanı mermer sütunlu, dar, uzun koridordan geçerek bekleme salonuna gelmişler. Kalabalığı biraz daha artmış olan salonda herkes hükümdarın emirlerini beklemekteymiş. Çok geçmeden hükümdarın yanındaki saray ulularıyla dilek dinleme odasına gelişini haber veren borular işitilmiş. Salonda bir kıpırdanma, bir derlenip toparlanma olmuş. Hükümdar yine o şahane giyimiyle tahtına kurulunca hemen huzura kabul başlamış. Önce delikanlının annesi çağrılmış. Kadıncağız heyecanını yenmeye, korkunun sarı rengini gizlemeye, Dizlerinin titreyişini sezdirmemeye boşuna çalışarak ürkek adımlarla varıp tahtın önünde durmuş, yer öperek beklemiş. Hükümdar sağ yanında yer alan başvezirle kısa bir an göz göze geldikten sonra delikanlının annesine yumuşak bir sesle şöyle demiş. Sakin ol kadınım, burası da senin bir evin sayılır. Görüyorsun, heyecanlanmaya, korkmaya hiçbir neden yok. Bu sözler kadıncağızın içindeki fırtınayı biraz yatıştırır gibi olmuşsa da başvezirin zehirli bakışlarının etkisini pek önleyememiş. Huzura çıkmadan önce başvezirle aralarında geçen konuşmadan acaba hükümdar haberdar mı diye aklından geçirirmiş. Eğer haberdar değilse olup bitenleri efendimize anlatırım diye düşündüğü sırada hükümdar aynı yumuşak sesle söze başlamış. Söyle bakayım. Oğlunla konuştun mu? Evet efendimiz, konuştum. Şartımı yerine getirmeyi kabul etti mi? Kabul etti ve getirdi bile. Ferman buyurursanız takdim edeyim. Hani nerede yanında göremiyorum. Salonda bıraktım efendimiz, İzin verirseniz çıkıp alayım. Sen yorulma, ben aldırırım. Hükümdar böyle dedikten sonra yanındakilere bir göz atarak içlerinden birine hafif bir baş hareketiyle, Gerekli emri vermiş. Odayı kaplayan kalın, sıkıntılı, meraklı ve ağır sessizliğin içinden yaşlıca bir adam sıyrılmış, gidip içi mücevher dolu, üstü ipek şalla örtülü som altın tepsiyi salondan almış, getirip tahtın önündeki sehpanın üstüne koymuş. Hükümdar bir kere daha başvezirle bakıştıktan sonra eğilmiş, ipek şal örtüyü tepsinin üstünden almış. Almasıyla... Bütün gözlerin kamaşması da bir olmuş. Renk renk, çeşit çeşit mücevherlerin her biri güneşten kopmuş birer parça gibi ışıl ışıl yanmaktaymış. Hükümdar bu görüntü karşısında kendini tutamayarak yüzünde, gözünde hatta içinde kaynayıp duran mücevherlerin parıltısı ve sevinciyle delikanlının annesine Ben bunun beşte birine bile razıydım. Anlıyorum ki, Kadınım senin oğlun eşi bulunmaz bir çocuk demiş. Bu söz delikanlının annesine cesaret, baş de korku ve nefret vermiş. Anne umutla hükümdara şöyle demiş. Canlı prensese bunun kat kat fazlası yaraşır. Efendimiz oğlum bütün emirlerinizi canla başla yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. vereceğiniz sevindirici karara ve iyilikseverlik duygularınıza sahip olabilmek için yeni yeni emirlerinizi rica etmekte olduğunu da söyledi. Demek hiçbir şartım onu isteğinden döndüremeyecek, öyle mi? Döndüremeyecek efendimiz. Gönül ülkesinin biricik hükümdarı olan aşk hiçbir zorluktan yılmaz. Oğlum şanlı prensesin sadık kölesi olmuştur. Sabah akşam dilinde, gece hayalinde, Gündüz düşünde hep o. Oğlumu da kızınızı da bu mutlu birleşmeden yoksun bırakmazsınız. Kadınım, senin dilinden de mücevher akıyor. Sözlerinin benzerini şimdiye kadar duymadım, işitmedim. Söyleyen benim ama söyleten aşktır efendimiz. Şu zavallı ana yüreğim oğlumun tutkusuyla çarpıyor. Dilim onun duygularını açıklamaya çalışıyor. Şu yalan dünyada tek dileğim onu muradına ermiş görmektir. Gündüzlerinin neşesiz, gecelerini uykusuz geçiren, bütün varlığını prensese adayan biricik oğlumdan bu iyiliği esirgememenizi yalvararak rica ediyorum. Yine de karar sizin. Kadıncağızın bu sözleri hükümdarın o kadar hoşuna gitmiş ki, somaltın tepsi içinde parlayıp duran mücevherlerin sevincine bile... Bir an unutur gibi olmuş. Ya baş vezir? Kulaklarını birer mızrak gibi delip geçen bu kelimeler onun ne hale sokmuştur acaba? Yüzü çirkinleşen, bakışları zehirle dolan baş vezir, kadına kötü kötü bakmış. Hükümdar mücevherlerden zorla ayırdığı bakışlarla delikanlının annesini bir süre süzdükten sonra şöyle söze başlamış. Kadınım! Koştuğum şart yerine getirildiği için seni de sözlerini de pek beğendiğim ve böyle bir annenin oğlunun da değerli olacağına inandığım için kararımı bu iki nedene dayanarak bildiriyorum. Oğlunun dileğini kabul ediyor ve kızım prensesle evlenmesine razı oluyorum. Yüce Tanrı ömrünüzü sarayınızın üzerinde parlayan saltanat güneşini çok uzun etsin. İzin verirseniz hemen gidip müjdeyi oğluma ulaştırayım. Siz beni sevindirdiniz, ben de onu sevindireyim. Tam bu sırada öfkesinden, kıskançlığından deliye dönen başvezir, ruhunun çirkinliğini gizlemeye çalışarak eğilmiş, hükümdarın kulağına bir şeyler fısıldamış. Hükümdar söylenenleri hoşnutsuzlukla dinlemiş, dinlemiş, sonra delikanlının annesine demiş ki, Her ne kadar evlenmelerine razı oluyorsam da gerekli hazırlıkların yapılması için iki ay beklemek gerekecek. Git oğluna böyle söyle. İki ayın sonunda nişan ve düğün törenlerine başlama emrini vereceğim. Ferman efendimizimdir. Siz nasıl dilerseniz öyle olsun. Verdiğiniz söze hemen oğluma yetiştireyim. Sevinsin yavrucağım. Peki gidebilirsin. Kadıncağız sevinçle eğilerek yer öptükten sonra huzurdan ayrılmış, evinin yolunu tutmuş. Sonucu merak ve heyecanla bekleyen oğluna başından sonuna kadar anlatmış. Delikanlı, sevincinden ne yapacağını şaşırmış. Annesini çılgınca kucaklayarak tekrar tekrar öpmüş. 15. Gece Aşıkların ekmeği sabır, suyu üzüntüdür. Yoksul terzinin oğlu sabır ekmeğini yiye yiye, üzüntü suyunu içe içe, en sonunda umutsuzluğun derin uçurumundan atlayıp murat yoluna geçen gecemizde ayak basmıştı. İyi yürekli hükümdar kızıyla delikanlının evlenmelerine razı olmuşsa da baş vezir iki aylık bekleme süresi içinde bin bir dolap çevirerek onu kararından vazgeçirmiş ve prensesi kendi oğluna vermeye kandırmıştı. İşte ikinci ayın bitiminde bu haber şehirde ağızdan ağza, kulaktan kulağa dolaşmaya başlamış. Umutlarıyla, coşkularıyla, evce izlerinde gürültüsüz patırtısız yaşayıp gitmekte olan, söz verilen sevinçli günü sabırla bekleyip duran anayla oğul, bu haberi duyunca önce inanmak istememişler. Ama ertesi günlerde şehrin baştan sona donandığını, büyük şenlikleri hazırlandığını, Alanlarda telalların durmadan bağırdığını, asık suratlı saray muhafızlarının sokaklarda, caddelerde sert adımlarla dolaştığını görünce inanmaktan başka çareleri kalmamış. Demek hükümdar sözünde durmadı. Peki ne olacak şimdi? Dilber Prenses delikanlının yanan kalbinden çıkıp göz göre göre başvezirin oğluna mı gidecek? Hayır, ırmaklar tersine akabilir. Denizler kuruyabilir, dağlar darmadağın olabilir ama bu olamaz. Gerçek sevgi inanç da demektir. İnancı olanın elinden de hiçbir şey kurtulamaz. Başvezir oynadığı oyunun cezasını çekmelidir. Mutlaka çekmelidir. Fakat nasıl? Şehirde şenlik, sarayda telaş, başvezirin konağında sevinç ve anayla oğlun ev kapkara bir füzün. Oğlunun derdiyle yüreği sızım sızım sızlayan görgülü ana, güzel gözleri gam bulutlarıyla donan delikanlının kıvırcık saçlarını okşayarak usul sesle şöyle demiş. Üzülme yavrum, Tanrı büyüktür. Elbet bir kolayını buluruz. Anlamıyorum, hükümdar nasıl olur da kararını değiştirir? Ah, o başvezir yok mu? Bütün bu işleri çeviren hep o. İlk gördüğüm zaman hiç beğenmemiştim. Gözüm tutmamıştı kendisini. Bize mutlaka bir oyun oynayacağını biliyordum. Korktuğumuz başımıza geldi sonunda. Alacağı olsun. Yaptıklarını yanına koymayacağım. Kötülük eninde sonunda cezasını çekecektir. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşündüğümüz sırası gelince öğrenirsin. Yalnız şunu da unutma ki biz yoksul insanlarız. Haddimizi bilmek zorundayız. Koskoca bir başvezire nasıl karşı koyabiliriz? Hiç sesimi çıkarmayayım o da prensesi elimden alsın öyle mi? Bunu mu demek istiyorsun? Kısmetinde yazılı değilse çırpınmanın ne yararı olur? Şunu bil ki bu sözler benim bir kulağımdan girer öbür kulağımdan çıkar. İşte söylüyorum prenses bana yar olmazsa kimseye de yar olmayacak. Aklına kötü şeyler getirme. Daha iş işten geçmiş değildir. Hele baş başa verip bir düşünelim. Elbet bir çaresini buluruz. Bence bu işin bir tek çaresi vardır. O da senin hemen saraya gidip hükümdarla görüşmen. Hazırlıklar bu kadar ilerlemişken hükümdarla görüşmenin bir yararı olacağını sanmıyorum. Ben ne diyorsam onu yap. Kaybedilecek vaktimiz yok. Hadi hemen yola düş. Diyelim ki hükümdarla görüştüm. Ne diyeceğim? Kararınızı niçin değiştirdiniz diyeceksin. Böyle bir soruyu hükümdara nasıl sorarım? Sen benim başımı derde sokmak istiyorsun anlaşılan. Demek saraya gitmek istemiyorsun. Nasıl gidebilirim? Düşün bir kere. Sarayın ve başvezirin adamları sokaklarda, caddelerde kol geziyor. Saray kapısının önüne kadar varsam bile böyle günde beni içeri bırakırlar mı sanıyorsun? Bak bu doğru. Tanıyınca belki de sana bir kötülük etmeye kalkarlar. Ben bunu düşünemedim. Haklısın. Evet, gitmen doğru olmaz. Ama böyle elimizi kolumuzu bağlayıp oturmak da olmaz. Bu can bu tende kaldıkça prensesi kimselere kaptırmam. Bunca zamandır çektiğim acının, beslediğim umutların boşa gitmesine razı olamam. Ne yapacaksan yarın akşama kadar yapmalısın. Yoksa iş işten geçmiş olur. Prenses yarın akşam baş oğlunun karısı olacak öyle mi? Korkarım öyle. Hayır olmayacak. Çerniklerini yasa çevireyim de görsünler. Götür şeyler yapmanı istemiyorum. Sakın kimseye bir zarar vermeyesin. Analık hakkımı helal etmem sonra. Kimsenin canını alacak, kanını akıtacak değilim merak etme. Yalnız öyle bir şey yapacağım ki. Ne başvezir, ne de oğlu muratlarına erecekler. Sözünde durmayan hükümdar da kararını değiştirdiğine bin pişman olacak. Aklından geçeni merak ettim. Söyle, ne yapacaksın? Şimdi söylemem, yaptığım zaman görürsün. Sevginin gücü karşısında hiçbir zorluk kapısı açılmam diyemez. Sabırla beslenen, üzüntüyle gününü gün eden seven insan, ölüme bile boyun eğmez. Masalların, hikayelerin, türkülerin ve şiirlerin gelip geçmiş bunca aşıkları içinde bizim yoksul terzinin oğlu acaba ayrılık cehenneminde yananlar mı yoksa kavuşma cennetine erenler arasında mı yer alacak dersiniz? Bu şimdiden söylenemez. Akıp giden dakikalar bize ne verecek, bakalım ne gösterecek? Düşünüp düşünüp konuşmaktan, Konuşup susmaktan anayla oğlun ruhu kararmış, sancılar içinde yoluna devam eden yakıcı güneş vara vara batıdaki dumanlı dağların ardına varmış. Ve bakanlar görmüş ki yıldızlar gökyüzünü delik deşik eder. Sarayda sevinç, eğlence anayla oğlun evinde keder. Sabah güneşi mor dağların ardından usul usul yükselir. Gölgelerin önce kısalıp sonra uzamaya başladığı sıralarda, yani kuşluk vaktiyle öğle arasında saraydaki sevinç ve eğlence, şehirdeki şenlikler son dereceyi bulur. Böyle bir günde, anayla oğul da ne hale gelir anlarsınız. Ama delikanlı kesin kararını vermiştir. Prensesi başvezirin oğluna bırakmayacak. İşte bu öfkeli kesinlik içinde, Güneşin yeryüzünden altın saçlarını devşirip gitmesini beklemeye koyulmuş. Morlaşan dağların laciverte döndüğü, tez canlı yıldızların gökyüzünde tek tek göründüğü sırada kalkmış, odasına çekilmiş. Kapıyı kilitledikten sonra dolabı açarak sihirli lambayı almış, elini üç defa sürtmüş. Çok geçmeden önce derinlerden gelen bir gürültü duyulmuş. Gürültünün hemen ardından da dev yapılı adam odanın ortasında vermiş. Gür sesiyle delikanlıya şöyle demiş. İşte geldim. Emret. Bütün dileklerini yerine getirmeye hazırım. Söyle, nedir dileğin? Sen sihirli lambanın devisin değil mi? Şimdi dinle beni. Hükümdar iki ay önce kızı prensesle bugün evlenmeme razı olmuştu. Prenses yine gelin oluyor ama ne yazık ki damat ben değilim. O dünyalara değişmeyeceğim güzelliğini telli duvaklı görmekten beni yoksun bıraktılar. Bu mutluluğu benden alıp başvezirin oğluna verdiler. Fakat ben prensesi başvezirin oğluna bırakmayacağım. Sözünde durmayan hükümdarı da yaptıklarına pişman edeceğim. Bunun için şimdi sana emrediyorum. Son tören bitip de Gelinle güvey odalarına çekilir çekilmez ikisini de alıp buraya getireceksin. Ne dediğimi iyice anladın değil mi? Dev yapılı adam delikanlıyı saygıyla selamlayarak şöyle demiş. Anladım efendimiz. Daha başka bir dileğiniz varsa emrinizi beklerim. Şimdilik bu kadar. Eğer gerçekten sihirli lambanın sadık kölesiysen dediklerimi eksiksiz ve tam zamanında yaparsın. Delikanlının bu sözü üzerine dev yapılı adam demiş ki, ''Ben sihirli lambanın değişmeyen ve sadık gölesiyim. O lambayı elinde bulunduranın bütün dileklerini yerine getirmek de tek görevimdir. Öteki emirlerinizi nasıl yerine getirmişsem, bu son emrinizi de şimdiden yerine gelmiş bilin.'' ''Sözlerine inanıyorum. Hadi kaybedilecek vaktimiz yok. Gidebilirsin.'' Dev yapılı adam, Gitme emrini de alınca eğilerek delikanlıyı saygıyla selamlamış. Sonra sağ ayağını hafifçe yere vurmuş. Vurmasıyla yine derinlerden gelen acayip bir gürültü duyulmuş. Gürültü kesildiği zaman dev yapılı adamın da ortadan kaybolduğu görülmüş. Delikanlının evinde bunlar olup biterken hükümdarın saraydaki sevinç, neşe, şehirdeki şenlikler de doruğa varmış. caddelerden alanlara bir ışık seli gibi akıp gelen fener alayları, türlü türlü çalgılar, yaşamayı en iyi şey sayan kimi sarhoş, kimi sarhoştan da beter şen kalabalıklar. Anlayacağınız bütün sokakları, caddeleri, alanları ve evleriyle şehir çılgınca bir neşe içinde yüzerken, bir yanda iki kişi, biri ana, biri oğul, oyunları bükük, Üzgün üzgün biraz sonra olacakları beklemekteymiş. Zaman ayaklarını sürüye sürüye ve her adımda anayla oğlun kalbini ezerek geçmekteyken akşam gelip çatmış. Sevinçten, coşkudan, taşı toprağa bile çılgınca bir sevinç içindeki sarayda son törende yapılmış. Telli duvaklı dünyalar güzeli prensesle damat odalarına çekilerek kapıyı kapamışlar. Kapının kapanmasıyla içeri pırıl pırıl aydınlatan şamdanların sönüvermesi de bir olmuş. Yum gözünü aç gözünü demeye kalmadan gelini gelinlik, damadı damatlık haliyle delikanlının odasında görürüz. Dev yapılı adam kollarını kavuşturup yerlere kadar iyilerek delikanlıya demiş ki, İşte emrini yerine getirdim efendimiz. Delikanlı, Ağızları, dilleri bağlanmış bir halde kımıldamaksızın karşısında dikilip duran gönlünün sultanı Dilber Prenses'e uzun uzun, hayran hayran, damadaysa nefret dolu bakışlarla kısaca bir bakmış. Sonra dev yapılı adama dönerek şunları söylemiş. Başvezir'in oğlunu al, bahçedeki kulübeye götür. Geceyi orada geçirecek. Yalnız dikkat et, kendisine bir zarar gelmesini istemiyorum. Dev yapılı adam, baş üstüne efendimiz diye karşılık vermiş. Delikanlı devam etmiş. Ben emredinceye kadar dili de çözülmeyecek. Anladın değil mi? Öteki, anladım efendimiz karşılığını vermiş. Delikanlı, yarın tan yeri ağrırken yine geleceksin. Hadi, al götür şimdi, demiş. Dev yapılı adam, baş oğlunu götürüp bahçedeki kulübeye bırakmış. Delikanlı, Prensesin telli duvaklı güzelliğini gözleriyle kana kana içtikten sonra sarhoş gibi bir sesle şöyle demiş. ''Korkmayın, size hiç kimse bir kötülük yapmayacaktır. İçiniz rahat olsun. Ben odamı, döşeğimi size verecek, kapının önünde sabaha kadar nöbet bekleyeceğim. Aklınıza kötü şeyler getirmemenizi rica ederim. Canınız ve onurunuz benim için dünyanın en değerli emanetidir.'' Tanrı adına yemin ediyorum ki bunlara bir zarar gelmeyecektir. Artık dinlenebilirsiniz. Prensesi saygıyla selamlayarak odadan çıkmış. 16. Gece Başvezirin oğlu ilk geceyi bahçedeki kulübede hükümdarın gelin kızı aşık delikanlının yoksul odasında aşık delikanlı da o odanın kapısı önünde geçirmişler. Gece tükenmiş ama damatla gelinin Hele aşık delikanlının gözlerine bir damla uyku girmemiş. Tan yeri ağrırken sihirli lambanın kölesi delikanlının karşısına dikilerek demiş ki, ''Geldim efendimiz, emirlerinizi bekliyorum.'' Yoksul terzenin oğlu bir an düşündükten sonra, ''Prensesle başvezirin oğlunu şimdi hemen götürüp saraydaki odalarına bırakacaksın.'' demiş. Sihirli lambanın dev yapılı kölesi, Emrin can baş üstüne diye karşılık vermiş ve hemen harekete geçmiş. Hükümdarın kızıyla başvezirin oğlu korkudan ölü bir halde gözlerini açtıkları zaman kendilerini saraydaki dayalı döşeli odalarında bulmuşlar. Geçirdikleri acayip gecenin anlamını, görüp duyduklarının neye yoracaklarını bilememişler. Tek kelime bile konuşmadan, yalnız olanı biteni düşünerek korkudan benizleri sapsarı, Biri odanın bir köşesine, diğeri öbür köşesine yığılıp kalmış. Yeni Güneş'le birlikte saray ve şehir yeni şenliklere hazırlanırken damatla gelinin kapıları vurulmuş. Duyan olmamış. Bir daha vurulmuş. Yine duyan olmamış. Üçüncüsünde daha hızlı vurulmuş. İçine dalıp gittiği kabustan güç bela uyanan başvezirin oğlu kendine şöyle bir çeki düzen verdikten sonra Gidip kapıyı açmış. Karşısında beliren saray dimelerinden biri saygıyla eğilerek biraz sonra yüce hükümdarın kızını görmeye geleceğini bildirmiş. Baş oğlu söylenenleri yarı anlar, yarı anlamaz. Açık kalan kapının önünde düşünüp dururken hükümdar gülümseyen bir yüzde çıka gelmiş. Günaydın demeye vakit kalmadan damadının soluk benzini, Bitkin halini verince yüzündeki gülümseme birden uçmuş. Artan korkuyla yürüyerek başı elleri arasında dalıp gitmiş olan kızının yanına varmış. Endişeli bir sesle sormuş. Hayrola sevgili kızım bu ne hal? Uyuyamadınız mı? Prenses babasının sorularına karşılık vermek şöyle dursun kımıldayamamış bile. Başı elleri arasında öylece düşünmeye devam etmiş. Bu durumdan endişesi büsbütün artan hükümdar bu sefer ''Niçin sorularıma karşılık vermiyorsun?'' diye sormuş. ''Kaldır başını da yüzüme bak. Söyle bakayım ne oldu?'' Prenses bin güçlükle başını kaldırıp babasının yüzüne bakmışsa da sesini çıkarmadan derin derin içini çekmekle yetinmiş. Endişesi korkuya çevrilen hükümdar ısrar etmişse de kızının ağzından tek kelime alamamış. Zihnik kara düşüncelerle bulanmış halde hemen gitmiş, durumu kraliçeye anlatmış. Kraliçe hiç hazırlıklı olmadığı böyle bir haber karşısında o kadar sarsılmış ki neredeyse düşüp verecek gibi olmuş. Bunun üzerine hükümdar az önceki düşüncesizliğini örtbas etmek için korkacak bir şey yok. Yalnız ne sorduysam sesini çıkarmadı. Kim bilir belki de benimle konuşmak istemedi. Olur ha? Hadi. ''Sen git bakalım, herhalde sana söyler.'' diyerek işi hafifletmeye çalışmış. Kraliçe daha çok sabredememiş, yürek çarpıntıları içinde koşarak kızının yanına gelmiş. Korkusunu, heyecanını boşuna yenmeye çalışarak titreyen bir sesle sormuş. ''Ne oldu sana sevgili kızım? Ha? Hadi söyle bakayım neyin var?'' Babam beni meraka düşürdü. İlk gecenin sabahında seni böyle mi bulacaktım? Niçin konuşmuyorsun?'' Güzel prenses yine derin derin içini çekmiş, susmuş. Korkusu büsbütün artan kraliçe bu sefer heyecanını yenemeyerek demiş ki, "Yoksa benimle de mi konuşmayacaksın? Başına bir şey geldiyse eğer, babandan gizlediğin gibi benden de mi gizleyeceksin? Hadi söyle artık, beni daha fazla merakla da bırakma, üzme beni.'' ''Seni bu halde görmeye dayanamıyorum, söyle.'' Prenses daha fazla dayanamamış, Bütün gücüyle aklını başına toparlamaya çalışarak acıklı bir sesle söze başlamış. Beni bağışlayın sevgili anneciğim, ilk gecenin sabahında sizi böyle karşılamak istemezdim. Babamın ve sizin odama gelerek gösterdiğiniz yakın ilgiye gereği gibi karşılık veremedim. Ancak başımdan geçenleri dinledikten sonra bana hak vereceğinize, beni saygısızlıkla suçlamayacağınıza eminim. Bu sözler kraliçenin merak ve korkularını büsbütün kamçılamış. Prenses sözüne devam edecekken annesi endişeyle sormuş. Nedir başına gelenler? Söyle, söyle de bir an önce meraktan kurtar beni. Prenses olan biteni başından sonuna kadar bir bir anlatmış. Anlattıkça da aynı korkuyu yeniden yaşamış. Hakkı da yok değil hani. Böylesine neşe, sevinç, eğlenceyle süslenen bir gece... Bu kadar korkunç bir şekilde biterse zavallık güzel elbette korkacak. Dilerim ömrünüzün hiçbir gecesi böyle kararmasın. Prenses akla hayale sığmaz hikayesini şöyle bitirmiş. Tan yeri ağrırken o dev yapılı adam bizi aldı yine buraya getirdi. Babam yanıma gelip de bana soru sorduğu zaman ağzımı açıp tek kelime söyleyecek halde değildim. O kadar korkmuştum ki sanırım babam da benim bu halime kızmıştır. Eğer gerçekten kızmışsa sizden özellikle rica ediyorum. Söyleyin beni bağışlasınlar. Gördüğünüz gibi şu anda ben kızılacak değil ancak acınacak haldeyim. Kraliçe kızının anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra yüzük garip bir gülümsemenin ışığıyla parlayarak demiş ki Ah benim yaşı boyundan küçük sevgili kızım. Bunları iyi ki babana anlatmadın. Yoksa böyle saçma şeyleri senin ağzından duysaydı kim bilir ne derdi. Benim gibi sabırla sonuna kadar dinlemez ve mutlaka kalbini kırardı. Prenses gücenik bir sesle sormuş. Anlattıklarımın gerçekliğine inanmıyorsunuz demek. Kraliçe kızının o güzelim omuzlarını okşayarak şöyle demiş. Hayır inanmıyorum buna yalnız ben değil. Kimse inanmaz. Onun için de sana öğütlerim. Bana anlattıklarını başka hiç kimseye anlatma. Sonra hükümdarın kızı aklını oynatmış derler. Annesinin bu sözlerini hayal kırıklığı ve üzüntüyle dinleyen prenses sabırsızlığını yenemeyerek heyecanla demiş ki Fakat anneciğim başımdan geçenlere siz inanmazsanız ben başka kimi inandırabilirim? Şu anda sizinle konuşurken bile aklımı oynatmış olduğumu sanıyorsanız bir diyeceğim yok. Yalnız inanın, söylediklerimin biri bile hayal ürünü değildir. Gerekiyorsa damadınıza da sorabilirsiniz. Kraliçe, kızının anlattıklarına da anlatışına da önem vermemiş. Yüzünü aydınlatan gülümsemenin yerini gölgeli bir anlam kaplamış. Sesinin çok sert olmamasına dikkat ederek şöyle demiş. Hadi bakayım, kalk şimdi, kendine bir çeki düzen ver. Bu hayalleri bir yana bırak." Sarayda ve şehirde senin şerefine şenlikler, eğlenceler başlamak üzere. Saray uluları seni görmek için sabırsızlanıyor. Sakın neşesiz durma. O güzel yüzünden her zamanki gülümsemen eksilmesin. İşitiyor musun? Şenlikler başladı bile. Hadi durma. Ben gidip ne Nedimeleri göndereyim. Giyinip süslenmene yardım etsinler. Şehir ve saray olup bitenlerden habersiz, hükümdarla kraliçe ise... Kızlarının derdine ilgisiz, şenlikler ve eğlenceler içinde yeni bir gün daha başlamış. Gölgeler batıdan kalkıp doğuya uzanırken, prensesle başvezirin oğlunda da yeni yeni korkular uzadıkça uzamış, arttıkça artmış. Şehrin öbür ucundaki yoksul evlerden birinde, yıldız kanatlı kara gecenin yeryüzüne bir an önce inmesini coşkuyla bekleyen biri varmış. Bunun kim olduğunu elbette bilirsiniz. Evet, yoksul terzinin oğlu. Bir yanda durmadan yaklaşan gecenin korkusu, öbür yanda bir türlü gitmek bilmeyen günün üzüntüsü. Çalgıcılar yorulmuş, oyuncular yorulmuş, dinleyenlerle seyredenler yorulmuş, bekleyenler yorulmuş, sabredenler yorulmuş, erken akşam olmuş, geceye varılmış. Herkes evine, köşesine çekilmiş. Prensesle başvezirin oğlu da İçleri titreyerek, istemeye istemeye odalarına gitmişler. Kapılarını kapamışlar. Kapının kapanmasıyla şamdanların sönüvermesi de bir olmuş. Bağırmaya, imdat istemeye bile vakit kalmadan gelinle damat bir de gözlerini açmışlar ki ne görsünler. Yine bir gece önceki eve gelip aynı delikanlının karşısına dikilmemişler mi? O gece de bir önceki gibi geçmiş. Başvezir'in oğlu yine kulübede, prenses odada, delikanlı da kapının önünde yatmışlar. Uyurlar mı, uyumazlar mı, orasını biz bilemeyiz. Vakit saat gelince yine tan yeri ağarmış. Delikanlının emri, dev yapılı adamın hüneriyle yum gözünü, aç gözünü demeye kalmamış, neye uğradıklarını bilemeyen damatla gelin kendilerini saraydaki odalarında bulmuşlar. Korkudan yarı baygın bırakıldıkları yerde öylece uzun süre yığılıp kalmışlar. Güneş sarayın yüksek kulelerinden aşıp da bahçedeki ağaçların dal uçlarını yaldızlarken prenses bin güçlükle yerinden doğrulmuş, bitkin adımlarla gidip kapıyı açmış, Nedimelerden birini çağırarak hemen gelmesi için annesine haber göndermiş. Kraliçe telaşla, Yüreği çarpa çarpa koşarak gelmiş ve heyecanla şöyle demiş. Söyle sevgili kızım ama dur bakayım nedir bu sendeki hal? Yüzün sapsarı ne oldu yine? Söyle çabuk söyle. Prenses artık gözyaşlarını tutamamış. Boğazına düğümlenen hıçkırıkları yenmeye çalışarak demiş ki. Siz beni sevmiyorsunuz. Ticik kızınız olduğum halde dertlerimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Bu sözler karşısında. Şaşırıp kalan anne endişeyle sormuş. ''O nasıl söz yavrum? Seni hiç sevmez olur muyuz? Hadi sil gözünün yaşını, sil de anlat bakayım ne oldu?'' Prenses o güzel gözlerinden inci taneleri gibi acı yaşlar dökerek zaman zaman hıçkırıklarla boğula boğula ikinci gecenin hikayesini de başından sonuna kadar anlatmış. Kraliçe bu sefer dinlediklerine inanmamazlık edememiş. Edememiş ama inanmak da hesabına gelmemiş. zirin oğlu gibi bir damadı elinden kaçırmaya gönlü bir türlü razı olmuyormuş. Annesinin duraklamasından bunu sezinleyen prenses bir ara şöyle demiş. Eğer beni bu dehşet verici durumdan bir an önce kurtarmazsanız, işte açıkça söylüyorum, hayatımdan umudunuzu kesin. Öncekiler gibi bir gece daha geçirmeye dayanamam artık. Bu genç yaşımda beni ya tımarhanede göreceksiniz ya da mezarda. Pişmanlık hiçbir yaraya iyi gelmez. Yine de karar sizin. Bu sözler kraliçenin aklını, ruhunu altüst etmiş. Bir süre ne diyeceğini bilemeyerek susmuş. Karanlık düşüncelere gömülüp gitmiş. Sonra dalgın bir sesle şöyle söylenmiş. Bu akıl almaz işin içinden nasıl çıkacağız? Hemen o gün, o saat, Hükümdarla Kraliçe baş başa verip uzun uzun konuşmuşlar. Sonra Baş huzurlarına çağırarak durumu bir de onunla tartışıp konuşmuşlar. En sonunda bir karara varmışlar. Baş bu kararı kendi oğluna, Hükümdarla Kraliçe de kızlarına bildirmek üzere harekete geçmişler. 17. Gece Hükümdarla Kraliçe iki gecedir olup bitenlerin gerçekliğine inanmak zorunda kalınca, Bu evliliğin ileride doğurabileceği kötü sonuçları göz önüne almışlar ve şu kararda birleşmişler. Sevgili kızları, dünyalar güzeli Dilber Prenses'i başvezirin oğlundan ayırmak. Kraliçe ile hükümdar bakışlarla anlaştıktan sonra bu kararı uygun bir şekilde başvezire bildirmişler. Başvezir o ana kadar kurduğu servet, kudret ve mutluluk hayallerinin yıkıntısı altında ezilip kalmış. Yüzünü karartan, omuzlarını çökerten kederin ağırlığıyla uzun süre ne diyeceğini bilemeyerek susmuş, dişlerini sıkmakla yetinmiş. İçinde kıvranıp durduğu çaresizlikten belki kurtulurum umuduyla bir ara hükümdara şöyle demiş. "Aşmetli Efendimiz, değersiz benliğim ve talihsiz zavallı oğlum için son bir iyilikte bulunmanızı rica edeceğim. Hükümdar, Kararından dönmeye hiç de niyetli olmayan bir sesle isteksizce gelişi güzel sormuş. Nedir? Söyle. Bu soğuk tutum karşısında umudu daha da zayıflayan başvezir çekine çekine demiş ki: Şu hazin ömrümün en sevinçli olayı saydığım bu evliliği hemen bitti saymadan önce bize bir hafta daha izin vermenizi yalvararak rica ediyorum. Belki acele karar vermekle yeryüzünün mutluluğa yaraşan en uygun çiftini haksızlık etmiş olacaksınız. Sonra baba yüreğinizden pişmanlık sızısı hiç eksilmeyecektir. Yine de karar sizindir Yüce Efendimiz. Başvezirin bu sözleri üzerine hükümdarla kraliçe göz göze gelip bir bakışmışlar. Acaba kararlarını değiştirecekler mi? Bir haftalık izni vermeye razı olacaklar mı? Başvezirin Yıldızsız bir gece gibi kararan, içinde parlak bir ışık yanıp sönmüş. Derken hükümdar son sözünü söylemiş. Kızımızla oğlunuzun evlilikleri artık bir gün bile süremez. Hemen şu anda saraydaki ve şehirdeki bütün şenliklerin durdurulmasını emrediyorum. Bütün umut kapılarının bir daha açılmamak üzere kapandığını anlayan başvezir, hayatının en büyük acısıyla sessiz, Olduğu yerde donup kalmış. Bu durumdan son derece içlenen kraliçe derin bir üzüntüyle şöyle demiş. Kısmetten öteye yol gitmez. Sonucun böyle olmasını biz de istemezdik. Ne yapalım ki olup bitenler karşısında bu kararı vermekten başka çaremiz kalmadı. Bu sonuçtan biz de en az sizin kadar üzgünüz. Ne umduk ne bulduk. Duyduğu acıdan ruhu gittikçe daha çok sıkışan baş Yorgun, karamsar bir sesle, ''Bu kara haberi oğluma nasıl bildireceğim?'' diye inlemiş. Onu ömrü boyunca mutsuz edecek sözler dudaklarımdan nasıl dökülecek? Eğer ne kara yazılı bir babaymışım. Hükümdarın emri gereğince saraydaki ve şehirdeki bütün şenlikler hemen o anda durdurulmuş. Halk bu değişikliğe ne anlam vereceğini bilememiş. Söylenti rüzgarı, dedikodu fırtınası var gücüyle esmeye başlamış. Herkes işini gücünü bırakıp bu evliliğin bozulmasındaki nedeni keşfetmeye koyulmuş. Keşfedemeyince bu sefer de icat etmeye kalkışmış. Böylece dedikodu birken bin olmuş, binken sayılmaz olmuş. Koca ülkede bir kişi dışında kimse işin iç yüzünü bilmemekteymiş. O bir kişinin de kim olduğunu biliyorsunuz elbette. Sarayı yerinde başvezirli oğlunu kederinde bırakalım, yoksul terzinin oğluyla annesinin yanına varalım. Onlar ne derler, ne ederler görelim. Prensesin aşkıyla gündüzleri dalıp giden, geceleri yanıp kavrulan delikanlı olanı biteni başından sonuna kadar annesine anlattıktan sonra demiş ki, Sözünü tutmayanın, sevgiye değer vermeyenin hali budur işte. Hatırlar mısın demiştim sana. Prenses benim olmazsa kimsenin olmayacaktır. Dinledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen anne oğluna sormuş. Demek bu evliliğin bozulmasını sen sağladın. Evet ben yaptım bu işi. Ben bu dünyada kaldıkça Dilber Prenses'i başka bir ölümlünün gönül tahtına kurulmuş görmeye dayanamazdım. Peki şimdi ne olacak? Şimdi her zaman olduğu gibi... Yine benim isteğim olacak. İsteğin nedir? Bunca olaylardan sonra isteğimin ne olduğunu hala öğrenemediysen ne söyleyeyim sana? Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi söylenip durma karşımda. Kızma evlat. Ayıp değil ya. Kafam karıştı. Ne demek istediğini birden anlayamadım. Şimdi beni dikkatle dinle. Hükümdar iki ay önce prensesle evlenmeme razı olmuştu değil mi? Evet, razı olmuştu ama... Sonradan kararını değiştirdi ve tuttu kızını başvezirin oğluna verdi. Bu evlilik şu anda benim sihir gücümle bozulmuş bulunuyor. Hükümdar ya verdiği sözü unuttuğu ya da başvezirin aklına uyduğu için böyle yanlış bir karar verdi. Bugün ikinci ayın son günüdür. Yarın kuşluk vakti saraya gidip hükümdara sözünü hatırlatacaksın. Bu sevginin İsteğin sonunu ben hiç de hayırlı görmüyorum oğlum. Büyük sözü dinleyen pişman olmaz. Gel sözümü dinle de yol yakınken geri dön. Ben senden akıl istemiyorum. Ne söylüyorsam onu yap. Üst yanına karışma. Bugüne kadar kalbini kırmadım ama daha fazla ısrar edersen suç benden gider. Sonra boşuna dizlerini döversin. Rüzgarlara bile geçit vermeyen başı dumanlı dağları, dümdüz yol... Kudurgan dalgalı denizleri ufacık göl sayan gözü dönmüş aşığın üstüne fazla varılmaz. Oğlunun halinden haklı olarak çekinen anne belirsiz korkular içinde yutkuna yutkuna çaresizlikle demiş ki Peki senin dediğin gibi olsun. Yalnız şunu da bil ki haline kim olduğuna bakmadan prensesle evlenmeye kalkman deli dolu akan bir ırmağı tersine çevirmeye yeltenmekten farksız. Ben de sana şunu söyleyeyim ki, prensese kavuşmak için yeryüzünün bütün ırmaklarını tersine çevirebilirim. Damarlarımda dolaşan kanın her damlası onun sevgisini taşıyor. Doğan günde o var, parlayan yıldızda o. Uykusuz gecelere, düş dolu gündüzlere açılan bu gözler onu görsün diye. Bu çileli baş onun ayak bastığı yollara yüz sürsün diye. Bu yaralı gönül günü gelip murada ersin diye. Senin çılgınca isteğinden, kararından vazgeçilmeye çalışmanın yersizliğini bir kere daha anladım. Bu konuda hiç itirazda bulunmayacağım artık. İsteğinin ve kararının gerçekleşmesine elimden geldiği kadar hizmet edeceğim. Benim de senden istediğim, rica ettiğim budur işte. Çocuğunun yüzünü güldüren anne, kendi yüzünü güldürmüş olur. Söyle, yarın kuşluk vakti saraya gideceksin değil mi? Gideceğim. Yalnız huzura çıktığım zaman ne söyleyeceğim? Hükündara tam iki ay önce verdiği sözü hatırlatacaksın. İçimde garip bir duygu var. O baş vezir korkarım yine işleri alt üst edecektir. Hele başlarına gelen bu ayrılık felaketinden sonra prensesin başka biriyle evlenmesine engel olmak için bütün gücünü harcayacaktır. Üzme tatlı canını. Başvezir'in hiçbir çabası onun istediği sonucu vermeyecektir. Karşıma dikecekleri her engeli aşabilecek güçte olduğumu hatırından çıkarma. Kendine bu derece güvenmen hoşuma gidiyor. Dilerim bu güvenin sonuna kadar sarsılmasın ve çektiğin bütün acılar mutluluk ülkesinde sona ersin. Senin muradın benim de muradımdır. Yarın kısmet olursa kuşluk vakti saraya gideceğim. Sabırsızlıkla beklediğin hayırlı haberi alıp gelmek için çalışacağım. Hele sabah ola, ayrı ola. Hayal dolu, uykusuz geceler zincirine bir halka daha eklenmiş. Güneş yüksek duvarlardan aşağı doğru kayıp inerken, aşkla çırpınan yürek evde kalmış, umutla çırpınan yürek yollara düşmüş. Sarayın bekleme odasına herkesten önce varan delikanlının annesi çok geçmeden huzura kabul edilmiş. Hükümdar üç defa yer öptükten sonra karşısında el pençe divan duran kadıncağızı hemen tanımış. Tanıyınca da başvezirle şöyle uzun bir bakışmışlar. Bu bakışmada tam iki ay önce yine bu salonda verilen sözün ve tabak içindeki elmasların etkisi parlayıp sönmüş. Yine de hükümdar delikanlının annesini tanımazlıktan gelerek sanki ilk defa görüyormuş gibi gelişi güzel sormuş. Söyle kadınım, bir dileğin mi var? Yüce Efendimiz, bundan tam iki ay önce size tabaklar içinde değersiz armağanlar getirmiştim ve... Evet, hatırladım. Şimdi ne istiyorsun, onu söyle. Delikanlının annesi bir an ne diyeceğini bilemez olmuş. Şaşırmış, dili tutulmuş, başını öne eğerek gözleri yerde susup kalmış. Hükümdar daha yumuşak bir sesle Seni dinliyorum kadınım. Hadi söyle, demiş. O değersiz armağanları kabul etmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman, oğlumun kızınız şanlı prensesle evlenmelerine razı olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için de iki aylık bir zaman vermiştiniz. Hımm, bugün üçüncü ayın ilk günüdür. Şanlı prensesin aşkıyla yanıp kavrulan oğlum, emir ve iyiliklerinizi şu zavallı ana yüreğinin yalvarmalarını da gözden uzak bulundurmamanızı özellikle rica ederim. Dikkatle dinlediği bu sözler üzerine hükümdar başını çevirip sağ yanındaki karma karışık bir yüzle dikilip duran başvezire bakmış. Sonra eğilerek usul bir sesle demiş ki, ne karşılık vereceğiz? İki ay önce bu konuda Bir sözümüz olduğu doğrudur. Ama soylu olmayan bir kimseyi damatla nasıl kabul edebiliriz? Kıskançlıkla kendi oğlunun başına gelen ayrılık felaketi için için eriyip giden başvezir, hükümdarın kulağına şunları fısıldamış. Yüce Efendimiz, böyle bir evlilik saray yasalarına aykırı olduğuna göre bunu açıkça söylemekten başka çare yoktur. Böylece bu kadın da, oğlu da, Prensesten umutlarını keser, kısmetlerini başka yerde ararlar. Hükümdar, evet ama iki ay önce kendine söz verdik demiş. Bir hükümdar verdiği sözü ne olursa olsun tutmalıdır. Hem kızımı böyle birine vermek istemiyorum hem de sözümü tutmak istiyorum. İşte içinden çıkamadığım nokta. Ne yapmalı nasıl etmeli de bu zorluğun hakkından gelmeli. Delikanlının annesi bu fısıldaşmanın sonunu merakla beklerken başvezirin aklına şeytanca bir fikir gelmiş. Hemen hükümdarın kulağına eğilmiş, küçük gözlerinin içi garip bir ışıkla parlayarak heyecanla bir şeyler söylemiş. O ana kadar hükümdarın yüzünü kaplayan kara bulutlar birden vermiş. Demek başvezir hükümdarı bu zorluktan kurtarmanın çaresini buldu. Acaba nasıl bir çare bu? Delikanlının annesiyle birlikte bizler de merak içinde kıvranıp dururken hükümdar gülümseyerek baş vezire demiş ki Sizin zekanız ve yardımınız olmadan ben bu işin içinden çıkamazdım. Söylediğiniz öyle bir şey ki durumu bir anda çözecektir. Böylece hem ben sözümü tutmuş olacağım hem de sevgili kızımı soylu olmayan biriyle evlendirmek tehlikesinden kurtulacağım. Bulduğunuz çözümden dolayı. Sizi candan kutlarım. 18. Gece başvezirle fısıldaşmasını bitiren hükümdar, tahtın üç adım ilerisinde merakla bekleyip duran delikanlının annesine dönerek demiş ki, ''Kadınım, iki ay önce verdiğim sözden bugün de dönmüş değilim. Yüzünü daha görmediğim oğlunun kızımla evlenmesine karşı koyacak değilim.'' ''Tanrı ömrünüzü, yönetiminizi çok uzun etsin efendimiz.'' Öyleyse hemen gidip... Dur, acele etme. Sözümün sonunu dinle. Dinliyorum, efendimiz. Saray yasaları gereğince, soylular ancak soylularla evlenebilirler. Ancak ben, oğlunun kızıma karşı olan aşkını, senin tertemiz ana yüreğini göz önüne alarak bir çözüm buldum. İyilikleriniz, büyüklüğünüz bizi size yürekten bağlıyor, efendimiz. Oğlunun hiçbir zanaatı olmadığını söylemiştin değil mi? Evet efendimiz. Hem soylu değil hem de bir zanaatı yok. Fakat genç, güzel ve çılgın gibi aşık efendimiz. Pekala. Şimdi söyleyeceklerimi dinle kadınım. Som altından kırk sahan, bu sahanları taşıyacak birbirinden güzel kırk cariye, cariyeleri koruyacak kırk muhafız istiyorum. Dahanlar da vaktiyle bana getirdiğin o eşsiz mücevherlerle dolu olacak. İşte son şartım bu. Eğer oğlun bu şartımı da tamam yerine getirirse, kızım prensesle evlenmesine hiçbir engel karşı koyamayacaktır. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Anladım efendimiz ama bu işin içinden nasıl çıkacağız? Dizleri titriye titriye saraydan ayrılmış. Kolu kanadı kırılmış kadıncağız, ak benzi soluk bir halde dönüp eve gelmiş. Hükümdarla baş vezir, hem yoksul terzinin oğlundan hem de annesinden böylece kurtulmuş olduklarını düşünerek sevine sevine konuşur, konuşa konuşa sevinirlerken annesinin kapıdan içeri girdiğini gören delikanlı yay gibi yerinden fırlamış, koşup kadıncağızın ellerine yapışarak heyecanla sormuş. Ne haber anne, beni sevindirecek müjdeyi getirdin mi? Ah! Senin gibi bir akılsızın aklına uyanın hali budur işte. Bırak ellerimi. Ayakta duracak halim kalmadı. Of, oturayım şuraya. Söyle, meraktan çatlatacaksın beni. Ne dedi hükümdar? Biraz su ver bakayım. Dilim damağım kurudu. Yolda düşüp bayılı verecektim. Peki getireyim anneciğim ama sen müjdeni hala vermedin. Herkesin derdi kendine göre. Ben can telaşındayım, sense müjde peşinde. Karşıklığın akılsızlık olduğu ne kadar da doğruymuş. Al iç, yeni testiden koydum, buz gibi. Oh, Tanrım kimseyi susuz bırakmasın. İyilik yoldaşın olsun oğlum. Hadi söyle şimdi, ne dedi hükümdar? Söyleyeyim, som altından kırk sahan isterim dedi. Ondan kolayı ne var sonra? Bu işe kolay mı diyorsun sen? Elbette kolay. Sonra ne dedi? Sen onu söyle. Beni dinle öyleyse. Bu sahanları taşıyacak birbirinden güzel kırk cariye, cariyeleri koruyacak kırk muhafız istiyorum. Sahanlar da vaktiyle bana getirdiğin o emsalsiz mücevherlerle dolu olacak, dedi. Hepsi bu kadar mı? Anlamadım. Bütün istediği bu kadar mı diyorum? Ne olacaktı daha? Bunları bulup bir araya getirmek kolay mı sanıyorsun? Sana göre belki hükümdara göre de zordur ama benim için hiç de zor değil. Hadi altın sağanlarla mücevherleri ölüm kuyusundaki hazineden bulup çıkardın diyelim. Birbirinden güzel 40 cariye ile kırk muhafızın nereden bulacaksın? Beni düşündüren işte budur. İç düşünme. Bunlar benim için bir solukta olacak işler. Hükümdar bu isteklerini de yerine getirirsem prensesle evlenmeme razı oluyor, öyle mi? Evet, bu son şartım dedim. Eğer oğlun bu şartımı da taslamam yerine getirirse kızımla evlenmesine hiçbir engel karşı koyamayacaktır. Bana lazım olan da işte bu son sözdür. Ölüm dışında prensesle evlenmeme hiçbir engelin karşı koymasına izin vermeyeceğim. Benim için çektiğin sıkıntılara tekrar tekrar teşekkür ederim anneciğim. Biliyorum ne yapsam hakkını ödeyemem. Ama bak göreceksin bundan sonra seni başımın üstünde taşıyacağım. Bir dediğini iki etmeyecek bu sevimli yüzünden gülümsemeyi eksiltmeyeceğim. Tanrı gönlüne göre versin oğlum. Sen bu genç yaşında muradını er mutlu ol da ben başka bir şey istemem. Çocuklarının mutluluğundan annelerine de bir pay düşer elbet. Neyse bunları bırakalım şimdi. Söyle bana, hükümdarın bu son şartını da yerine getirebilecek misin? Aklın kesiyor mu bunu? Elbette anneciğim. Üzme kendini. Bunlar benim için bir saniye bile düşünmeye değmeyecek kadar kolay şeylerdir. Yarın sabah hükümdarın isteklerinin hepsi fazlasıyla hazır olacak. Bununla aklını yorma sen. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ben çok acıktım. Üzüntü ben de iştah mı bıraktım? Üzüntü defterini şu anda kapatıyoruz. Hadi kalk. Hem şunu unutma ki açlık da insana üzüntü verir. Peki gidip sofrayı hazırlayayım. oğul gelecek günlerin sevinci ve hayaliyle güle konuşa yemeklerini yemişler. Bu arada gökyüzündeki yolculuğuna durmadan devam eden güneş de dumanlı dağların ardına inip gözden kaybolmuş. Önce mavileşen dünya sonra lacivert olmuş. Daha sonra da kararmış. Şehrin pencereleri sarı ışıklarla aydınlanırken gökyüzünde de nokta nokta ak yıldızlar belirmiş. Yarı uykulu, yarı uyanık, kocaman bir gece daha geçmiş. Dünyalar güzeli Dilber Prenses'in sevgisiyle bağrı delik deşik olan delikanlı, şafak sökümünden az önce doğrulup yatağından kalkmış, dolaptan sihirli lambayı alıp elini üç defa sürtmüş. Sürtmesiyle dev yapılı adamın karşısında belirmesi de bir olmuş. Delikanlı hemen atılıp demiş ki Bana şimdiye kadar yaptığın hizmetlere teşekkür ederim. Ama bu seferki isteğim hepsinden önemlidir. Eğer bunu da yerine getirirsen bana duyduğun bağlılıktan hiç kuşkum kalmayacak. Dev yapılı adam şöyle karşılık vermiş. Bu lamba elinizde bulundukça Bütün isteklerinizi yerine getirmek benim görevimdir. Emirlerinizi bekliyorum efendimiz. Delikanlı isteklerini bir bir söylemiş. Dinle öyleyse. Senden içi mücevher dolu som altından kırk sahan istiyorum. Mücevherlere şimdiye kadar hiçbir insan gözü değmemiş olacak. Bu sahanları birbirinden güzel kırk cariye taşıyacak. Her cariyeye bir muhafız gözcülük edecek. Anladın değil mi? Dev yapılı adam saygıyla eğilerek "Anladım efendimiz." diye eğilmiş. Bunun üzerine delikanlı o halde hemen harekete geç demiş. Son kelime ağzından çıkar çıkmaz dev yapılı adam varken yok oluvermiş. Nereye gittin, nerede kaldı demeye kalmadan az sonra odada belir vermiş. Delikanlıya "Efendimiz, isteklerinizin hepsini getirdim. Ağluya kadar zahmet ederseniz" ''Görebilirsiniz.'' demiş. Delikanlı merakla avluya çıkıp bir de bakmış ki ne baksın. Renk renk, ağır kumaştan sırma işlemeli, türlü çeşit elbiseleriyle güzellikte, çekicilikte, incelikte birbirleriyle yarışan kırk tane dilber. Başları üstünde som altından kırk sahan, sahanların içinde ölüm kuyusundan alınmış değer biçilemez mücevherler. Ayrıca Kırk dilberin arkasında düzenli bir sıra halinde dizili, belleri kılıçlı, sert bakışlı, iri yarı kırk muhafız. Delikanlı hepsini ayrı ayrı hayranlıkla gözden geçirdikten sonra bunları görünce hükümdarın ne hallere düşeceğini hayal etmeye koyulduğu sırada dev yapılı adam Başka bir emriniz var mı efendimiz? diye sormuş. Delikanlı hayır demiş. Şimdilik yok. Yeni bir isteğim olursa çağırır söylerim. Gidebilirsin. Dev yapılı adam gözden kaybolmuş. Güneşin ilk ışıkları geceden arta kalan son karanlıkları da yeryüzünden silerken delikanlının annesi içeriden çıkmış, başını kaldırıp da avludakileri görüverince hayretinden dona kalmış. Delikanlı gülümseyerek şöyle demiş. İşte hükümdarın istedikleri. Yaklaş bir de sen gözden geçir. Eksiğin noksanı var mı bakalım. Düş mü görüyorum oğlum? Yoksa bunlar gerçek mi? Gözlerine inanamıyorsun değil mi? İşte kırk cariye, içi mücevher dolu kırk altın sahan ve kırk da muhafız. Nasıl? Nereden? Ne zaman getirdin bunları? Bu soruyu bana değil, sihirli lambanın kölesine sormalısın. Hoş, sorsan da söylemez ya. Neyse, bırakalım şimdi bunu. Önemli olan o değil. Hadi hemen hazırlan. Bunları saraya ben mi götüreceğim? Evet, sen götüreceksin. İyi ama ben... itiraz istemiyorum. Bu bana en son hizmetin olacak. Hadi, kaybedecek vaktimiz yok. Nasıl götürürüm ben bunları? Yolda ya sözümü dinlemezlerse? Dinlemez olurlar mı? Bunların hepsi sihirli lambanın köleleridir. Efendileri de benim. Emrime boyun eğmek zorundalar. Fakat şu andan sonra saraya varıp hükümdarın huzuruna çıkıncaya kadar sana boyun eğecekler. Ben böyle istiyorum. Hadi, hemen yola düşün. Peki, gidip şalımı alayım, çıkalım. Göz kamaştırıcı elbiseleri, yürek oynatan güzellikleriyle ak ince topuklu Sürmeli çekik gözleri baygın, kırk dilber birbiri ardına dizilmiş, her birinin başında içi emsalsiz mücevherlerle dolu, üstü ipek tüllerle örtülü som altından kırk sahan, her dilberin sağ yanında bir muhafız, en önde de aşık delikanlının annesi kalabalık düzgün adımlarla yola koyulmuş. Görenler gözlerine inanamıyormuştur. Evler, dükkanlar boşalmış, hastalar yataklarından kalkmışlar, çocuklar ağlamaktan vazgeçmişler. Kafilenin geçtiği yollar, caddeler, alanlar, iğne atsanız yere düşmez olmuş. Kimi dilberlere, kimi muhafızlara, kimi de güneşin ışıklarını bile donuklaştıran mücevherlere büyülenmiş gibi baka kalmış. Koca şehir gündüz, göze açık düş gördüğünü sanmış. En önde omzunda şalıyla dimdik yürüyen yoksul terzinin dul karısını kalabalık arasında zaman zaman tanıyanlar olmuşsa da hiçbiri yaklaşıp bir şey sormaya cesaret edememiş. Bu düşlerde bile görülemeyecek topluluk şehrin hayretle açılan ve uzun süre açık kalan gözleri önünden geçerek sarayın büyük kapısı önüne gelip durmuş. Gördükleri karşısında şaşkına dönen kapı muhafızlarından biri ne yapacağını bilmez bir halde gözlerini ovuştura ovuştura bakınıp dururken içeriden muhafızların başı çıka gelmiş. Çift kanatlı büyük demir kapıyı açarak gelenleri buyur etmiş. Bu arada hükümdara haberi iletmişler. Mücevherleri taşıyan kalabalık, saraydakilerin hayret dolu bakışları arasında merdivenleri çıkmış, koridorlardan geçmiş, gele gele kabul salonuna gelmiş. Biraz sonra da hükümdar sarayın ulularıyla içeri girmiş. Yarım çember şeklinde dizilmiş 40 bilber başlarında altın sahanları, yanlarında muhafızlarıyla görüverince, bir an uykuda mıyım? ''Uyanık mıyım?'' diye gözlerini bir ovuşturmuş, elini sakalının üzerinden birkaç defa geçirerek bir iki adım atmış durmuş. Cariyelerin ortasında kımıldamaksızın el pençe dikilip durmakta olan delikanlının annesiyle göz göze gelmiş. Kimse konuşmuyor, daha doğrusu konuşamıyor. Koca salonu kaplayan hayret dolu, şaşkınlık dolu, heyecan dolu bir sessizlik herkesin dilini bağlamış. 19. Gece Dibine yuvarlandığı hayret, şaşkınlık, heyecan kuyusundan uzun ve çetin bir savaş sonucu çıkıp kurtulan hükümdar, sarhoş adımlarla delikanlının annesine yaklaşmış, titrek bir sesle sormuş. Demek istediklerimi tas tamam getirdiniz. Evet Yüce Efendimiz, bu değersiz armağanlar sevgili kızınıza yaraşacak şeyler değilse de, Lütfen kabul buyurmanızı oğlum için de kendim için de çok rica ediyorum. Hükümdar, hasta, hırs fırtınasıyla içi allak bullak olan, karanlık gözlü, karma karışık yüzlü başvezire dönerek Buna da bir diyeceğiniz yok ya demiş. Görüyorsunuz, bundan öteye yol gitmez artık. Ben ileri sürecek hiçbir bahane, söyleyecek tek söz bulamıyorum. Hiram düşündükten sonra eklemiş. Yeryüzünde hiçbir ölümlünün başaramayacağı böyle bir işi başaran, akıllara sığmaz bunca serveti en kısa zamanda gözlerimin önüne seren bir delikanlı, kızımı almak, benim damadım olmak şerefine yaraşmaz mı? Ne susuyorsun başvezir? Seni dinliyorum. Söyle aklından geçeni. Nasıl söylesin? Başvezirin aklından geçen, Yoksul Terzi'nin oğlunu da, annesini de hemen o anda yok edivermekmiş. Söylenir mi bu? Hükümdarın karşılık bekleyen sert bakışları karşısında daha çok susamadığı için, diş gıcırtılarını gizlemeye çalışarak şöyle demiş. Efendimiz, bu cariyeler, içi mücevher dolu bu altın sahanlar, kuşkusuz çok değerli şeylerdir. Fakat değersiz düşüncemi buyurduğunuz için söylüyorum, Biricik kızınız, şanlı prenses bunların yüz katından daha da değerlidir. Yeryüzündeki bütün mücevherlerin parıltısı bir yere toplanıp birikse yine de onun o ceylan gibi kara gözlerinin parlaklığı yanında sönük kalır. Hükümdar bu söze pek sevinmiş. Bunu da yeşil otları sararmış, pınarları kurumuş, cıvıl cıvıl kuşları çekip gitmiş, Yalnız kalmış bir dağ yamacına vuran akşam güneşi aydınlığındaki gülümsemesiyle açığa vurmuş. Hükümdarın bu halini fırsat bilen başvezir, sinsi bir tavırla sözlerini sürdürmüş. Dünyalar güzeli şanlı prensesi henüz yüzünü bile görmediğiniz, işsiz güçsüz rastgele birine verirseniz sonunda soylu vicdanınız sizden hesap soracaktır. Kızınızı kendi elinizle gözyaşı denizinde boğulmaya bırakmış olacaksınız. Ne olduğu, nece olduğu belirsiz, yoksul bir terzinin oğlu bu kadarcık bir armağan gönderdi diye bu evlenmeye razı olursanız, ömrünüzün sonuna kadar pişmanlıktan kurtulamazsınız. Yine de karar yüce efendimizindir. Başvezirin bu son sözleri hükümdarın yüzünü kaplayan akşam güneşi parlaklığındaki gülümsemeyi bir an bulutlandırmış. Çünkü bu sözlerin arkasına gizlenen kıskançlık duyguları elle tutulur, gözle görülürcesine açıkça belir vermiş. Kendi oğlunun eremediği murada bir başkasının hem de yoksul terzinin oğlu gibi bir başkasının ermek üzere bulunması baş çileden çıkarmış. Ama ne ilersiniz ki bu dünyada kısmetten öteye yol gitmez. Hükümdar başvezirin sözlerini terazinin bir gözüne, birbirinden güzel 40 dilber cariye ile içi mücevher dolu 46 altın sahanı da öbür gözüne koymuş. Anlayacağınız gibi cariyelerle altın sahanların bulunduğu göz ağır basmış. Son kararını bildirmek üzere delikanlının annesine dönerek demiş ki Kadınım! Armanlarınızı kabul ediyorum. Git oğluna söyle. Şu andan sonra sevgili kızım prenses onundur. Darne kötü gün göstermesin efendimiz. Bu iyiliğinizle, büyüklüğünüzle oğlumun hayatını kurtardınız. İkimiz de ölünceye kadar size gönülden borçlu olacağız. Oğlunla bir an önce görüşüp tanışmak isterim. Söyle hemen sarayıma buyursun. Kendisi ona yaraşacak, onur ve sevgiyle karşılanacaktır. Bağış üstüne efendimiz, emirlerinizi aynen ileteceğim. Bizi sevindirdiniz. Yüce Tanrı da sizi sevinçlerle kuşatsın. Delikanlının annesi eğilip yer öptükten sonra huzurdan ayrılmış, evinin yolunu tutmuş. Öyle bir gidiş gitmiş ki ufak tefek rüzgarlar peşinden zor yetişir. Sevinç güzel şeydir. Kanat olur uçurur. Güneş olur, ruhunuzun kara bulutlarını dağıtı verir. Güzel bir ezgi olur, içinize dolu verir. Ne tuhaftır şu yalan dünyanın hali. Birini mutlu eden bir olay, bir başkasını mutsuz eder. Siz sevincinizden ağlarken, karşınızdaki kederinden ağlar. Siz hayata yeniden sarılırken, o hayattan çekip gitmek ister. Bir anda ayakları dolaşa dolaşa oğluna müjde götüren anne. Öbür yanda acılar ve üzüntüler içinde boğulmamak için çırpınıp duran baş Herkesin yazısı çeşit çeşit. Elden ne gelir? Kadıncağız gide dursun, biz saraya dönelim. Neler olmuş, nasıl olmuş görelim. Hükümdar, saray adamlarından birine işaret ederek cariyeleri kızının dairesine götürmesini söylemiş. Kabul salonunun tam ortasına düşen kakmalı, işlemeli büyük kapı açılmış, güzellikleri, altın sahanlar içindeki mücevherlerden de göz alıcı 40 dilber cariye, son derece ölçülü hareketlerle diziyi hiç bozmadan küçük adımlarla yürümüşler. Prensesin dairesine varmışlar. Hemen arkalarından da kraliçeyle hükümdar içeri girmişler. Mavi kaplamalı divanı çep çevre kuşatan Nedimelerin ortasında bir gül tomurcuğu gibi yükselen prenses birbirinden güzel kırk cariyeyi karşısında görüverince hayretler içinde kalmış. Hangisine bakacağını şaşırmış. Bu sırada kraliçe hemen kızının yanına varıp demiş ki. Sana yaraşacak damadımızı en sonunda bulduk sevgili kızım. Gördüklerinden iyice şaşkına dönen prenses bin güçlükle sormuş. Fakat bunlar kim? Nedir başlarında tuttukları? Kraliçe gülümseyerek şöyle demiş. Bunlar yeni damadımızın bize ilk armağanları. Başlarında tuttukları altın sağanlar içinde şimdiye kadar hiç görülmemiş, yeryüzünün en değerli mücevherleri var. Bu sözlerden de bir şey anlamayan prenses, Gelişi güzel bakınıp dururken hükümdar cariyelere sahanları divanın üzerine götürüp koymalarını işaret etmiş. Birinciden 40.'ncıya kadar hepsi sırayla sahanlarını divanın önüne koyarak prensesi selamlamışlar. Sonra eski yerlerine çekilmişler. Prenses sahanların üzerindeki ipek tülleri açıverince içerik güneşler doğmuş. Hemen eğilip kelebek kanadına benzeyen o sevimli minik ellerini Mücevherlere daldırmış. Kızının bu halinin neşeyle seyreden hükümdar yaklaşarak şöyle demiş. Hoşuna gitti mi? Ah, Ne inanılmaz, ne güzel, ne parlak şeyler. İnsan bunları yalnız düşte bile görmeye razıdır. Şunlara bakın, şu kırmızılara, şu yeşillere, hele şu mavilere bakın. Bunların hepsi senin sevgili kızım. Benim mi? Hepsi mi? Evet. Hepsi senin. Geçirdiğimiz o acı, üzücü tecrübeden sonra bahtımız bize güler yüzünü gösterdi. Demek bu kırk sahan dolusu mücevherleri gönderen, henüz yüzünü bile görmediğimiz yeni damadımız. Kim bilir bunlardan daha ne kadar vardır onda. Bu yeni evlilik hepimizin yüzünü güldürecektir. Çok mutlu olacaksın kızım. Ben şimdiden mutlu oldum babacığım. Şunlara bakın, ah ne kadar güzel şeyler. Bunların gerçek olduğuna bir türlü inanamıyorum. Elimde tuttuğum, gözümle gördüğüm halde inanamıyorum. Sevinç her şeyden önce sevinç. İnanın ki yaşamak sevinmektir. Sevinen insanın ömrü de artar güzelliği de. Dilerim sevindirenleriniz çok olsun. Biz sarayda olup bitenleri seyrederken bu arada delikanlının annesi de soluk soluğa eve varmış. Kapıdan girer girmez bütün yorgunluğuna rağmen dinç bir sesle seslenmiş. Müjde evladım müjde. Demek hükümdar son sözünü söyledi öyle mi? Evet söyledi. O andan beri onun damadısın artık. Bu haberi getirdiğin için önce seni bir öpeyim anneciğim. Kutsal ellerini yüzüme süreyim. Aman ayakta duracak halim kalmadı. Oturayım hele şöyle bir. Hah bitmişim. Otur sen de yanıma. Beni dinle şimdi. Dinliyorum anneciğim. Hükümdar dedi ki sevgili kızım prenses şu andan sonra onundur. Çok şükür. Umutlarımız boşa çıkmadı. Kesme sözümü dinle. Söyle dünyanın en iyi annesi söyle. Seni dinliyorum. Hükümdar hemen seni görmek istiyor. Hemen mi? Evet. Peh gideyim öyleyse. Peki ama bu kılıkla saraya gidilir mi? Bu halde nasıl çıkarsın hükümdarın huzuruna? Hiç bu kılıkla gider miyim? Ne bileyim senin aklına güvenilmez. Hele şimdi sevinç delisi olduğuna göre tutar da gidiverirsin belki. Yo merak etme. Deli olmaya deliyim ama o kadar da değil. Peki nereden yeni urba bulacaksın hem de kısa zamanda? Böyle şeyleri dert etmesen, Biraz sonra karşına birisi gelecek. Bakalım tanıyabilecek misin? Delikanlı kalkmış odasına çekilmiş. Sihirli lambanın kölesini çağırıp demiş ki ''Bana derhal en pahalı, en güzel kumaştan yapılma bir kat elbise getireceksin. Şimdiye kadar hiçbir hükümdarın, hiçbir prensin giydiğine benzemesin. Bundan başka üniformalı, silahlı, kırk atlı muhafız istiyorum. Atların hepsi de koyu, doru renkte olacaktır.'' Kendime de eğri, üzengileri ve dizgini altın işlemeli, elmas, zümrüt, inci ve yakutlarla süslü, kar beyazlığında bir at istiyorum. Her muhafıza içinde biner altın bulunan birer kese vereceksin. Son olarak görülmemiş güzellikte 12 cariye getireceksin. Cariyelerin her birinde kraliçelere ve prenseslere yaraşır, ipek bohçalar içinde sarılı 12 takım elbise bulunacak. Söylediklerimi iyice anladın değil mi? Sihirli lambanın kölesi, anladım efendimiz demiş. Delikanlı devam etmiş. O halde hemen git ve istediklerimi getir. 20. gece Sırtı kapıya dönük pencerenin önünde, karşıki dumanlı dağların yeşil yamaçlarında prensesin hayalini kovalayıp dururken, sihirli lambanın kölesi odanın ortasında belirivermiş ve demiş ki, Efendimiz, ömürlerinizi yerine getirdim. Delikanlı birden dönerek heyecanla sormuş: İstediklerimin hepsini getirdin mi? Sehirli lambanın kölesi: Evet efendimiz, hepsini getirdim. Karşılığını vermiş. Sonra elinde tuttuğu bir ipek bohçayı saygıyla eğilerek uzatmış. Delikanlı bohçayı almış, açmış ki ne görsün, hiçbir hükümdarın, hiçbir prensin giydiğine benzemeyen en pahalı En güzel kumaştan, altın düğmeli, sırma işlemeli, son derece şık ve zarif bir elbise yüzüne gülüp durmaktadır. Elbiseyi uzun uzun hayranlıkla gözden geçirdikten sonra sihirli lambanın kölesine dönerek, ''Öteki istediklerim nerede?'' diye sormuş. Sihirli lambanın kölesi, ''Avluda efendimiz, emirlerinizi bekliyorlar.'' karşılığını vermiş. Delikanlı elbiseyi bırakmış, avludakileri görmek üzere odasından çıkmış. Koyu, doğru renkli atlarının üstünde süslü üniformaları ve silahlarıyla her biri güçlülük simgesi 40 muhafız düzgün bir sıra halinde avlunun bir yanına dizilmiş. Ortalarında eğri, dizgini, üzengileri, altın işlemeli, elmas, zümrüt, inci ve yakutlarla süslü kar beyazlığında çok güzel bir at. Buna kendisi binecek. Biraz ileride ayıkları sarhoş, akıllıları akılsız edecek güzellikte 12 dilber cariye. Cariyelerin her birinde kraliçelere ve prenseslere yaraşır ipek bohçalara sarılı 12 birbirinden güzel elbise. Muhafızlarda içinde biner altın bulunan birer de kese olacaktı. Onlar nerede? Tamam. Onlar da yerli yerinde olmuştu. Bütün istekleri yerine gelmişti. Yürüyüp cariyelerden birinin elindeki borçayı almış, götürüp annesine vermiş. Hemen giyini pazar olmasına söylemiş. Annesi sormuş, saraya ben de mi geleceğim? Delikanlı, elbette anneciğim. Bugünümde ben sensiz adım atar mıyım? Anne, iyi ama hükümdar yalnız seninle görüşüp tanışmak istediğini bildirmişti. Benim gelmem doğru olur mu? Delikanlı. Niye olmasın? Anne: bir bileyim. Sonra hükümdarın kararına, bildirisine ters düşen bir davranış yapmış olmayalım. Delikanlı: Hayır. Kara günlerimin üzüntüsüne ortak olduğun gibi, ak günlerimin sevincine de ortak olacaksın. Bundan böyle şan ve şerefin çoğu senin, azı benim. Anne: Dilerim. Her annenin senin gibi bir çocuğu olsun. Delikanlı: Ben de her oğlun, her kızın Senin gibi bir annesi olmasını dilerim. Hadi hemen hazırlanıp yola çıkalım. oğul, eskilerini çıkarıp yenileri giyince o kadar değişmişler, başkalaşmışlar ki karşı karşıya geldiklerinde ilk bakışta birbirlerini bile tanıyamayacak gibi olmuşlar. Yoksul Terzi'nin oğlu diye bildiğiniz yaramaz delikanlı gitmiş, yerine gözler kamaştırıcı giyimiyle sanki bir prens gelmiş. Ya hayat yüküyle omuzları çökük anne, Pahalı, ağır kumaşlardan yapılma elbisesi içinde gençleşmiş, dinçleşmiş, tam bir prens annesi olup çıkıvermiş. Anaoğul birbirlerini hayranlıkla tepeden tırnağa şöyle bir sözlükten sonra avluya çıkmışlar. Koyu doru atları üstünde selam duran muhafızları ellerinde bohçalarıyla dilber cariyeleri görüverince kadıncağı heyecanlanmış. Sesi titriye titriye oğluna sormuş. Bunlar da kim? Saraydan mı geldiler? Hükümdar mı gönderdi bunları? Hayır, hükümdar göndermedi. Bunları ben emrettim. Sen mi emrettin? Kime? Zehirli lambanın kölesine. Evet, anlıyorum. Peki ne yapacaksın bu kadar muhafızı? Şu gördüğün kar beyazlığındaki güzelim ata bineceğim. Muhafızların yirmisi ardımdan gelecek, yirmisi de önüm sıra gidecek. Her muhafızın elinde biner altınlık birer kese var. Geçtiğim yollar boyunca saraya varıncaya kadar bu altınları halka serpecekler. Buna delilik derler. Ne gereği var bu kadar altını ortaya saçmanın? Sen ne söylüyorsun anneciğim? Benim hazinelerim bitmez tükenmez. 40 bin altın benim için denizden bir damla su bile değildir. E peki sen bilirsin. Böyle istiyorsan istediğin gibi olsun. Hiç dilemem ama sonunda pişman olursan suçu başkasında bulma. Merak etme, ben pişmanlık doğuracak hiçbir şey yapmam. Muhafızların niçin istediğini şimdi anladım. Peki ya bu 12 cariyenin görevi nedir? Cariyeler mi? Söyleyeyim, bunlar da saraya senin yanı sıra gidecekler. Bohçalar içindeki elbiselerin bir kısmı kraliçenin, bir kısmı da prensesindir. Elbiseleri verdikten sonra cariyeler bizimle dönüp gelecekler mi? Yoksa orada mı kalacaklar? Orada kalacaklar. Prensese hizmet etmek için. Hadi daha fazla gecikmeden yola çıkalım artık. Dur. Söyleyecek önemli bir şeyim var. Dinle de ondan sonra. Söyle dinliyorum anacığım. Bu evlilik baş hiç hoşuna gitmedi. E, Eesi şu. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün... Mutlaka bir oyun oynayacaktır bize. Bunu aklından çıkarma. Ne yapabilir yani? Ne yapacağını pek bilmem ama böylelerinden her şey umulur. Biliyorsun, oğlunun başına gelen ayrılık felaketinden sonra prensesle senin evlenmen onun bütün kıskançlık duygularını ayaklandırdı. Bu duygular onu hiç mi hiç rahat bırakmayacaktır. Dünyada bir tek düşmanın varsa o da başvezirdir. Benden söylemesi. Sen hiç merak etme. Ben işimi bilirim. Hükümdar beni damatlığa kabul ettikten sonra üst tarafı bana vız gelir. O adamı kollamayı, dikkati bir an bile elden bırakma. Bundan böyle gözünü dört açıp önünü ardını iyice kollamalısın. Boş bulunmaya gelmez. Dedim ya sen merak etme. Hele ayrılığa senin neden olduğunu bir öğrenecek olursa işte o zaman kendini ölmüş bil. Sus! Böyle şeyi bir daha işitmeyin. Sakın bir daha tekrar etmeyesin bunu. O konu kapandı artık. Hadi geç kalıyoruz. Ama dur ben bir odaya gidip geleyim. Delikanlı odasına gitmiş, hala kendisini beklemekte olan sihirli lambanın kölesine hemen hükümdarın sarayına git, beni karşılamaya hazır olup olmadıklarını gör gel demiş. Soluk alıp vermeye bile vakit kalmadan sihirli lambanın kölesi yok olmuş, var olmuş ve demiş ki ''Efendimiz başta hükümdar olduğu halde bütün saray uluları sizi karşılamak üzere yola dökülmüşler bekleşiyorlar.'' Delikanlı gülümseyerek ''Peki'' demiş. ''Teşekkür ederim. Şimdilik gidebilirsin. İhtiyacım olunca seni çağırırım.'' Böyle deyince sihirli lambanın kölesi yine gözden kaybolmuş. Delikanlı dolabı açarak sihirli lambayı almış, koynuna sokmuş, sonra avluya annesinin yanına gitmiş. Çevik bir sıçrayışla kar beyazlığındaki güzelim atını atlayıp yoluna koyulmuş. Koyu doğru atlı muhafızların yirmisi önde, yirmisi arkada, orta yerde kar beyazlığındaki at, üstünde gözler kamaştırıcı giyimiyle yakışıklı delikanlı ve iki yana çift sıra dizili 12 dilber cariyenin arasında kraliçe sanılacak gösterişte delikanlının annesi olanca görkemiyle saraya doğru yola koyulmuşlar. Şehir gördüklerine bir kere daha şaşıp kalmış. Hele muhafızlar ortalığa avuç avuç altınlar serpmeye başlayınca yol kenarlarına biriken kalabalık aklını oynatacak gibi olmuş. Herkes bir fazla altın kapabilmek için birbirinin üstüne atlamış. Atların ayaklarının altına serilmiş. Canları yananların bağırışlarına bir yandan da ''Yaşa! Var ol!'' sesleri katılmış. Delikanlı ve yanındakiler şehri bir baştan bir başa geçip en sonunda gele gele sarayın önüne gelmişler. Hükümdar ve yanındakiler basit bir insanın gelişini beklerlerken karşılarında böyle görkemli bir kalabalık görüverince şaşkınlığın büyüklüğünden bir an gözleri karanmış, akılları işlemez olmuş. Ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilemez bir halde yerlerinde donup kalmışlar. Bu arada öndeki muhafızların girmesi çok düzgün bir sıra halinde alanın bir yanına gelip durmuşlar. Delikanlı atını alanın ortasına doğru sürerken öbür muhafızlarda verikilerin tam karşısında yerlerini almışlar. 12 cariye ile anne de ikisi arasında durmuş. Bu işler olup bitmiş ama hükümdarla yanındakiler hala şaşkınlıklarından uyanıp da kendilerine gelememişler. Derken delikanlı atından inmeye davrandığı sırada, Saray adamlarından iki kişi koşarak gelmiş, biri atın başına tutmuş, öteki de inmesine yardım etmiş. Delikanlı atından indikten sonra ağır ve kendinden emin adımlarla ilerleyerek hükümdarın önüne varmış. Tam iyilip yer öpmek üzereyken hükümdar hemen atılmış, yoksul terzinin oğlunu kollarından tutup kaldırmış. Şefkatle bağrına basarak ''Hoş geldin sevgili damadım'' demiş. O böyle deyince orada bulunanların hepsi yerlere kadar iyilerek delikanlıyı selamlamışlar. Hükümdar damadını sağına almış, hayran bakışlarla bir sözmüş, bir daha sözmüş, sonra içeriye buyur etmiş. Onlar arkalarında saray olularıyla bahçeden koridorlardan geçip taht salonuna doğru giderlerken delikanlının annesiyle cariyeler ve muhafızlar da büyük kapıdan içeri girmişler. Tat salonuna vardıklarında hükümdar kendi tahtının hemen yanındaki tahta önce damadını oturtmuş, sonra da kendisi oturmuş. Vezirleriyle saray uluları da yerlerini alınca salonun dip tarafındaki kapı açılmış, kraliçe içeri girmiş. Herkes ayağa kalkarak selam almış. Kraliçe bütün merakına ve heyecanına rağmen yine de soğukkanlı adımlarla Gidip delikanlının önünde durmuş ve şöyle söze başlamış. Sarayımıza hoş geldiniz. İyilikler getirdiniz sevgili oğlum. Hoş bulduk efendimiz. Delikanlı böyle diyerek iyilik kraliçenin elini saygıyla öpmüş. Çok yaşayın oğlum. El öpenleriniz çok olsun. Anneniz saygıdeğer hanımefendi de beraber gelmişlerdir sanırım. Evet efendimiz. Çok memnun oldum." Buyurun rica ederim, rahatsız olmayın. Efendi ile de bir an önce görüşüp tanışmak isteğiyle şimdilik izninizi rica edeceğim. Delikanlı, karar sizindir yüce kraliçem. Kraliçe, sevinçten içi içine sığmaz bir halde yine de ağır ve kendinden emin adımlarla salondan ayrılmış. Hükümdar, vezirleriyle diğer saray ulularını birer birer damadına tanıtırken, Kraliçe bir ara kızının dairesine uğrayıp bundan böyle ömrünü beraber geçireceği yeni hayat arkadaşı hakkında ona sevindirici haberler vermiş. Yeni damadının son derece soylu, güzel bir delikanlı olduğunu söylemiş. Günlerdir merak içinde kıvranıp duran prenses, annesinin bu sözleri üzerine daha çok meraklanmış. Kendisine tatlı sözler fısıldayacak, gözlerinin içine... Uzun uzun bakarak saçlarını okşayacak bu hem soylu hem güzel delikanlıyı hemen görüvermek sabırsızlığıyla yerinde duramaz olmuş. 21. Gece Hükümdar başta vezirleri olmak üzere bütün saray ulularını birer birer damadına tanıttıktan sonra demiş ki, Sizi bugüne kadar tanımamış olduğuma çok üzgünüm. Bununla beraber yine de Tanrı'nın büyüklüğüne inanmalıyız. Böyle hayırlı bir karşılaşma önümüze çıktı. Hiç karşılaşmasaydık çok üzülürdüm. Sizinle ömrüm boyunca övüneceğim sevgili oğlum. Delikanlı, hükümdarın bu içtenli övgü dolu sözlerine pek ölçülü, pek güzel anlamlı karşılıklar vermiş. Konuşması olsun, saray görenek ve kaidelerine yatkınlığı olsun o derece dikkati çekmiş ki, Görüp dinleyenler bu delikanlının mutlaka kimliğini gizleyen bir prens olduğunu düşünmekten kendilerini alamamışlar. Bu arada bütün hırsını ve kinini o kara ve karanlık gözlerinde toplayan ve ilk karşılaştığı andan beri delikanlıdan ayırmayan baş vezirin içinden neler geçtiğini artık siz düşünün. Konuştukça... Dinledikçe damadına karşı sevgisi durmadan artan hükümdar, bir ara yanındakilerden birine gizlice bir işaret yapmış. Çok geçmeden ziyafet sofrasının hazır olduğu haberi gelmiş. Hükümdar sevgi dolu, şefkat dolu bir sesle damadına, buyurun demiş, ziyafet salonunda bizi bekliyorlar. Önde hükümdarla delikanlı, arkada saray uluları, Taht salonundan çıkmışlar, ipek halılar döşeli, türlü işlemelerle süslü koridorlardan geçerek özenli ve görkemli ziyafet salonuna varmışlar. Hükümdar damadını sağ yanına alarak masaya oturmuş. Saray uluları rütbelerine ve derecelerine göre yerlerini almışlar. Tatlı bir müzik eşliğinde konuşa konuşa yemek yenmiş ve sofradan kalkınmış. Yeni geçilen sırmalı salonda, kahveler içildikten sonra saray uluları hükümdarı ve delikanlıyı selamlayarak huzurdan ayrılmışlar. Baş başa kalan damatla kayınpeder birbirlerine karşı gittikçe artan sevginin saygının sıcaklığı içinde uzun bir süre konuşmuşlar. Derken konuşmanın şekerlenip ballandığı sırada kapı açılmış. Kraliçe ile prenses içeri girmiş. Delikanlı O ana kadar koruduğu soğuk kanlılığının dizginlerini elinden kaçırıvermiş. Hükümdarın sözünü bitirmesini beklemeden doğrulmuş, hayaliyle kara gündüzler, ak geceler geçirdiği gönlünün Biricik Sultanına doğru yürümüş. Varıp önünde diz çökerek demiş ki, ''Bütün varımla birlikte hayatımı yolunuza seriyorum. Lütfen kabul buyurun.'' Prenses pek hoş bir davranışla eğilmiş ve tomurcuk gülün yaprağını andıran kıvrık dudaklarında gülümsemelerin en safı, en güzelliğiyle delikanlıyı omuz başlarından hafifçe tutarak kaldırmış ve şöyle demiş, ''Kalkınız rica ederim, hayallerimin kahramanı önümde dize gelmiş görmek bana dokunur.'' Dünya bir yana, Dilber Prenses'in bu davranışıyla bu sözü bir yana. Hayatın bütün güzelliklerini bir anda duymuşçasına kendinden geçen delikanlı olduğu yere serili vermemek için toparlanarak bin güçlükle ayağa kalkmış. Çırpınan yüreklerle yanan gözler karşı karşıya gelmiş. Mutluluk ülkesine giden yolun uçurumları üzerine kurulan sevgi köprüsünün temelleri gözlerdedir. Delikanlı prensese. Prenses delikanlıya öyle bir bakış bakmış ki sevgi köprüsü hemen o anda oracıkta bütün sağlamlığıyla kuruluvermiş. Kızının geçirdiği kötü günlerden sonra hayata yeniden sarılışını için neşeyle dolarak seyreden kraliçe bir ara demiş ki: "Ayakta kaldınız sevgili damadım. Haşmetli efendimizin yanına buyurmaz mısınız? Bahşleyin beni efendimiz." Şanlı prensesi birden görüverince ne yapacağımı bilemez oldu. Gitmişler bu tabloyu deminden beri zevkle seyretmekte olan hükümdarın yanına ve çevresine oturmuşlar. Bir an kimse konuşmaya cesaret edememiş. Salonu kaplayan mutluluk dolu sessizliğin içinde çarpan ve çırpınan dört yürek. Bir ara hükümdarın gözleriyle kraliçenin gözleri buluşmuş. Kelimesiz, harfsiz bir şeyler konuşmuş. Sonra kraliçe delikanlıya dönerek yumuşak sıcak bir sesle demiş ki İtiraf edelim ki sizi görüp tanımadan önce bu evliliğin imkansızlığından başka bir şey düşünemiyorduk. Fakat şimdi düşüncelerimiz tamamen değişmiştir. İkinizin de birbiriniz için yaratılmış olduğunuza son derece mutlu bir ömür süreceğinize inanıyoruz. Delikanlı İyilik dolu düşüncelerinize ve dileklerinize bütün benliğimle teşekkür ederim. Sizlere yaraşır bir damat olabilmek için emir ve isteklerinizi kayıtsız, şartsız yerine getireceğime inanmanızı özellikle isterim. Kraliçe, dileğimiz birbirinize karşı sevginizin ve ilginizin gün geçtikçe artması, Her gün yeniden birbirinizi sevmeniz ve uzun olmasını dilediğimiz ömrünüzü tam bir gönül rahatlığı içinde geçirmenizdir. Sevginin gün geçtikçe artması, insanların her gün yeniden birbirini sevmesi, ömrü tam bir gönül rahatlığı içinde geçirmek. Söylemesi, dilemesi ne kadar da kolay ve sade şeyler değil mi? Aşk yaz yağmurları gibidir, sağanak halinde gelir ve geçer. Sevmek öyle değildir. Hele birbirini her gün yeniden sevmek hiç de kolay değil ama başaranlarda olur. Hele hele masallarda. Gün görmüş, saltanat sürmüş hükümdar, dalgın bakışlarla bir damadını, bir sevgili kızı prensesi süzerek aklından bunları geçirirken, kraliçe devam etmiş. Anneni sanım görüşüp konuştuk. Doğrusu pek saygı değer, eşi bulunmaz bir hanımefendi. Sizi benim kızımı sevdiğimden kat kat çok seviyor. Böyle bir anneniz olduğu için ne kadar övünseniz yeridir. Delikanlı Ben de itiraf edeyim. Kendisini canımdan çok severim. Bir dediğini iki etmem. Gitme dediği yola gitmem. Kraliçe Evlenme törenine başlamak konusunda kendileriyle anlaştık. Sizce de bir sakıncası yoksa hemen harekete geçebiliriz. Delikanlı Karar sizindir efendim. Nasıl uygun görürseniz öyle olsun. Bunun üzerine kraliçe hala dalgın bakışlarla kendinden geçmiş gibi duran hükümdara dönerek şöyle demiş. Yüce Efendimiz ne buyururlar? Hükümdar, düğün törenine başlamak konusunda mı? Kraliçe, evet efendimiz. Hükümdar, bence de uygundur. Başlayabiliriz. Yalnız... Sözle yaptığımız anlaşmayı resmen de pekiştirerek işe girişmeliyiz. Hemen o gün, o saat harekete geçilmiş. Nikah töreni olup bitmiş. Tebrikler kabul edilip şerbetler içildikten sonra delikanlı hükümdara demiş ki, Yüce Efendimiz, izninizi rica edeceğim. Hükümdar hayretle sormuş. Nereye sevgili damadım? Şimdi ziyaret başlayacak. Delikanlı, Çok önemli bir iş için izniniz diliyorum efendimiz diye karşılık vermiş. Kraliçe hiç beklemediği böyle bir istek karşısında önce şaşırmış sonra şöyle demiş. Böyle bir günde hele nikah biter bitmez çıkıp gitmeniz bilmem ne dereceye kadar doğru olur. Konuklarımıza ve saray ulularına karşı bizleri zor duruma düşürmek istemezsiniz sanırım. Eğer gitmenizi gerektiren iş bizden gizlenmeyecek bir işse... Söyleyiniz, biz çaresine bakalım. Sizden hiçbir gizlim olamaz. Bununla beraber gitmem gerekiyor. Çünkü işimi ancak kendim görebilirim. İzninizi rica ediyorum. Delikanlı böyle deyince, önülleri bulanmaya başlayan hükümdarla kraliçe göz göze gelmişler. Ortalığa sıkıntılı, ağır bir sessizlik çökmüş. En sonunda kraliçe dayanamayarak sormuş. Peki ama işinizin ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Söyleyeyim efendimiz, prensese yaraşır bir saray yaptırmak istiyorum. İstiyorum ki bu gecemizi o sarayda geçirelim. Güzel ama bu iş yarım günde olup bitmez ki. Sonra kralla bana sorarsanız böyle bir sarayın şimdilik bir gereği yok. Şu anda içinde bulunduğumuz sarayın yarısı sizin demektir. Bunu daha uygun bir zamana bıraksanız iyi edersiniz. Şunu söyleyeyim, efendimiz ben bu sarayı en kısa zamanda yaptırmış olacağım. İzninizi esirgemeyiniz. Sonuçtan sizler de benim kadar hoşnut kalacaksınız. Hükümdar kraliçe bir daha göz göze gelmişler. Peki demekten başka bir çare olmadığına en sonunda karar verince peki demişler. Delikanlı yalnız diye eklemiş. Sarayı nereye yaptırmamı uygun bulursunuz? Hükümdar, dilediğiniz yere yaptırabilirsiniz. Karşılığını vermiş. Neresi amacınıza uygun gelirse... Neresi hoşunuza giderse orayı seçebilirsiniz. Ancak ille bizim düşüncemizi öğrenmek istiyorsanız, bence şu bizim sarayın önündeki geniş açıklığa yaptırmanız daha uygun olur. Kraliçe de sözün gerisini getirmiş. Evet, bence de en uygun yer orasıdır. Bizden bir isteğiniz olursa sarayımızın bütün imkanları emrinizdedir. Delikanlı, şimdilik sizden tek isteğim, ''Kısa bir zaman için huzurunuzdan ayrılmama izin vermenizdir.'' Kraliçe, ''Pekala, izin sizin. Yalnız gecikip de bizleri merakta bırakmayın.'' Delikanlı hemen doğrulmuş, hepsini ayrı ayrı selamlayarak huzurdan ayrılmış. Kar gibi beyaz atını atladığı gibi, yirmisi önde, yirmisi arkada, kırk muhafızıyla şehrin hayranlık dolu bakışları içinden geçerek, vara vara kenar mahalledeki yoksul evine varmış.'' Atından inmiş, odasına çekilmiş, sihirli lambayı çıkarıp elini üç defa sürtmüş. Derinlerden süzülüp gelen gürültünün hemen ardından sihirli lambanın kölesi odanın ortasında beliri vermiş ve gürleyen sesiyle ''Emredin efendimiz, geldim.'' demiş. Delikanlı ''Dinle beni.'' diye başlamış söze. ''Senden şimdiye kadar yaptıklarının hepsinden daha önemli bir görev istiyorum.'' Hükümdarın sarayı önündeki açıklığa tez vakitte öyle bir saray konduracaksın ki şimdiye kadar yeryüzünde hiçbir ölümlünün hayalinde bile göremediği güzellikte ve parlaklıkta olsun. Anladın değil mi? Zihirli lambanın kölesi ''Anladım efendimiz'' demiş. Delikanlı eklemiş. Zümrütlerle, yakutlarla süslenmesini istediğim pencerelerden yalnız bir tanesinin işlemesi yarım kalacak. Hadi... Hemen harekete geç. Sihirli lambanın kölesi iyilmiş, delikanlıyı saygıyla selamlayarak gözden kaybolmuş. Güneş batmış, yıldızlar çıkmış, gecenin ortasında çırpınan kalbi, alev alev tutuşup yanan hayaliyle delikanlı sonucu beklemekteymiş. Derken şafak sökümüne yakın sihirli lambanın kölesi çıka gelmiş. Efendimiz, emriniz yerine getirilmiştir. Saray hazır, dilerseniz gidip görebilirsiniz, demiş. Delikanlı, coşkunlukla, hemen gidelim öyleyse, diye karşılık vermiş. Yum gözünü, aç gözünü saraya varmışlar. İnanılır şey değil, bütün akik ve mozaikten, göklere doğru yükselip giden, göz kamaştırıcı, baş döndürücü güzellikte, görkemli bir saray. Zihirli lambanın kölesi öne düşerek sarayı baştan sona gezdirmiş. Hazine dairesinde akıl almayacak kadar altın, gümüş, mücevher. Ziyafet salonlarında anlatılamaz güzellikte altın ve gümüş yemek takımları. Bir başka odada en pahalı, en zarif, en görünmemiş kumaşlardan yapılma, sandıklar dolusu elbiseler, yerlerde ipek halılar, sırma halılar, Dolaşa dolaşa tavlaya varırlar ki ne varsınlar. Eğerleri, dizginleri, üzengileri, inciler ve zümrütlerle işli, yeryüzünde hiçbir hükümdarın tavlasında bulunmasına imkan olmayan rüzgar kanatlı, şimşek ayaklı atlar. Delikanlı bunca serveti ve güzelliği bir arada görüverince zevkten sarhoş olmuş, sevinçten deliye dönmüş. Bir ara sihirli lambanın kölesine demiş ki, Hepsini ve her şeyi beğendim. Yalnız eksik olduğunu şimdi gördüğüm bir şey daha isteyeceğim. Bu sarayla hükümdarın sarayı arasına sırmadan dokunma bir halı sereceksin. Prenses o güzel ayaklarıyla bu halı üzerinde yürüyerek sarayıma gelecek. Adı üstünde sihirli lambanın kölesi. Bir görünmez olmuş bir görünmüş demiş ki. İstediğiniz halı serilmiştir efendimiz. Başka bir emriniz var mı? Delikanlı hayır demiş. Şimdilik bu kadar. Gidebilirsin. 22. gece. Odaları, salonları, koridorları, muhafızlarla hizmetkarları son bir defa daha gözden geçirdikten sonra şafak sökmek üzereyken saraydan ayrılıp kenar mahalledeki evine dönen delikanlı yorgunluğunu gidermek için yatağına şöylece biraz uzanmış. ''Bırakalım uyuyadursun o.'' Tez elden saraya varalım, neler olmuş görelim. Biz kenar mahalledeki evden ayrılıp da hükümdarın sarayına doğru hızlı hızlı giderken, doğudaki dumanlı dağların ardından da şafağın pembe tülleri usul usul ortalığa yayılmaya başlar. Gürültüler henüz yataklarından kalkmamış olduğu için yollarda, sokaklarda, alanlarda sessizliğin egemenliği sürüp gitmekte. Göklerde sabah sevincinin şakıyan kuşlar dolaşmakta, Durgun suların aynasından en son yıldızlar silinmekte, Çiçeklerle yapraklar seher yeliyle oynaşıp durmakta. Çok geçmeden pembe tüllerin ardından gelin güneş güler yüzünü dünyaya gösterir. Uyku denizinden uyanıklığın kıyılarına gelip çıkanlar, Yeni umutlar, yeni istekler, Yeni yeni hayallerle ömür defterlerinden bir yaprak daha eksiltmek üzere günün içinde kımıldamaya başlarlar. Bu arada damadının gidişini merak ederek bütün geceyi uyur uyanık geçiren hükümdar yatağından doğrulmuş gidip pencereyi açmış. Her sabah baktığı dağlara top top yeşille kaplı ovaya derken sarayının önündeki geniş alana bakmış. Bakmasıyla gören gözlerine bir hal olmuş, görmez olmuş. Bir yumuş gözlerini bir açmış ama boşuna, tutup ovuşturmuş boşuna. Sabah güneşinin parlak ışıkları altında göklere doğru uzayıp giden, görür gözü görmez eden, akla durgunluk veren bu görülmemiş şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamamış. Derken bu sırada kraliçe çıka gelmiş. Hükümdar ''Yaklaşın'' demiş. Yaklaşın lütfen ve ta ileride pırıl pırıl yanan şeyin ne olduğunu bana söyleyin. Deminden beri merak içindeyim. Nedir bu? Nasıl bir şeydir? Kraliçe pencerenin önüne gelmiş, bir bakmış, bir daha bakmış. Erkeğin sözü, kadının gözü yanılmaz olduğundan bu ışıltılı bilmeceyi çözmüş. Heyecanla hükümdara demiş ki, Yüce Efendimiz, talih bize bütün eli açıklığıyla gülümsüyor. Bu gördüğümüz, sevgili ve güçlü damadımızın bir gün önce bize yapacağına söz verdiği görkemli saraydır. Hükümdar, saray mı dediniz? Kraliçe, evet Efendimiz, saray. Mutlu günler için bir gecede kurulan, yeryüzünde bir benzeri daha bulunmayan, hayallerde bile görülmeyecek bir saray. Hükümdar, peki... Bizim kapımızın önünden, o sarayın kapısına kadar uzayıp giden şu altın rengindeki şey nedir? Kraliçe, sırmadan dokunma bir halı. Hükümdar, neler görüyor, neler işitiyorum, aklımı oynatacağım. Kraliçe, pisip böyle bir damada kavuşturduğu için gece gündüz Tanrı'ya şükretmeliyiz. Gidip sevgili kızıma haber vereyim, gelsin o da görsün, aşk neler yaptırırmış. Aşk neler yaptırmaz ki? Demir dağları deldiren, ağlayanları güldüren, kurumuş dallarda türlü çiçekler yetiştiren, canı tükenmişe can, umudunu yitirenlere umut veren, dünyayı döndüren hep sevgidir. Çağlayan suyun sesinde, esen rüzgarın soluğunda, uçan kuşun kanadında, büyüyen otlarda, yolunmuş kuğu tüyleri gibi gökyüzünden geçip giden yumuşacık bulutlarda… hep sevgi vardır doğan günde batan günde ay ışığında yıldız ışığında kapalı kapılar ardında yanan sarı kandil ışığında hep sevgi vardır güneş gölgelerin boyunu biraz daha kısaltırken hükümdarın sarayında ilk duyulan şaşkınlıkta yavaş yavaş yatışmaya başlamış delikanlının sarayına en çok sevinen prenses en çok kızan da baş olmuş Hükümdar kıskançlıktan için için kıvranıp duran başvezire bir ara şöyle demiş. Ne iyi etmişim de bu evlenmeye razı olmuşum. Sizin düşündüklerinize sonuna kadar bağlı kalsaydım, ömrüm boyunca pişmanlıktan kurtulamazdım. Damadımın sarayını kendi gözlerinizle de gördünüz. Yeryüzünde hiçbir insanın başaramayacağı böylesine büyük bir işi, kimsenin yardımını istemeden hem de bir gecede başarı vermesi, Onun değerini belirtmeye yeter. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Hayır, o böyle düşünmüyordu. Daha doğrusu böyle düşünmemek için bütün gücünü harcıyordu. Kıskançlık tohumu ruhun tarlasına düşmeye görsün bir kere. Her iyiyi kötü, her güzeli çirkin, her doğruyu eğri görmek böylelerinin yaratılışındadır. Baş susmakta devam ettiğini görünce hükümdar, Niçin bir şey söylemiyorsunuz? diye yeniden sormuş. Bunun üzerine baş şöyle söze başlamış. Haşmetli efendimiz, kuşku yok ki bu saray insanın gözünü kamaştırıyor, başına döndürüyor. Dünyada bir eşi daha bulunmadığını da söyleyebiliriz. Ancak şunu söylemek isterim ki, şanlı prenses benim kızım olsaydı yine de böyle bir evlenmeye razı olmazdım. Elbette bu benim düşüncem. Hükümdar, baş veziri daha fazla konuşturmanın gereksizliğini anlayarak, pek anlamlı bir gülümsemeyle gözlerinin içine baka baka, Elbette haklısınız, bu sizin düşünceniz. Ben de sadece öğrenmek istemiştim diyerek konuyu kapatmış. Acayip bir sessizlik olmuş. Baş vezir artık huzurdan ayrılması gerektiğini sezinleyerek hükümdarı selamlamış ve çıkıp gitmiş. Biraz sonra kraliçe telaşla içeri girmiş, demiş ki Ülkemizin uzak yakın bütün köşelerinden halk akın akın düğünü görmeye geliyor. Buyruğunuz gereğince saraydaki son hazırlıklar tamamlandı. Şehir baştan başa donatıldı. Ama sevgili damadımız görünürlerde yok. Acaba başına bir iş mi geldi dersiniz? Sanmam. Aslında bu kadar gecikmesi doğru değildi ama herhalde bazı işlerini henüz bitirememiş olmalı. Gelir artık, neredeyse gelir. Kızımız da meraklanmaya başladı. Kendisini şu ana kadar güçlükle avutabildim. Daha fazla gecikecek olursa ne diyeceğimi bilmem. Nerede olduğu, ne yaptığı hakkında bir bilgimiz yok ki ona göre bir çare düşünelim. Şaşırdım kaldım. İşi fazla büyütüyorsunuz. Ortada şaşırıp kalacak bir şey yok. Biraz gecikti. İşte hepsi bu kadar. Evet ama böyle bir günde herkesin gözü ona çevrilmiş. Oysa ortalarda yok. Ne zaman geleceği de belli değil. Demin buraya gelirken koridorun başında başvezirle karşılaştım. Az önce buradaydı. Dünden beri damadı göremiyoruz. Yoktan bir saray yarattı ama bu sefer de kendisi yok oldu dedi. Ve gülerek uzaklaştı. Gülüşünü hiç beğenmedim. Adam haklı. Niçin? Eee kıskançlık başka nasıl anlatılabilir? Neyse bunun üzerine fazla durmaya değmez. Asıl merak ettiğim nokta nedir biliyor musunuz? Nedir? Oğlun da bunca servet, güç olduğu halde, son güne kadar annesinin o yırtık pırtık kılıkla sarayımıza gelip gitmesi, ben başlangıçta bunun farkına varsaydım, daha başka türlü davranırdım kuşkusuz. Öyle bir başlangıcın böyle bir sonuç vereceği kimin aklına gelirdi ki? Kızımızı başvezirin oğluyla evlendirişimiz, Olayların hiç ummadığımız bir şekilde gelişmesi yine de bizim iyiliğimize döndü. Evet, gerçekten öyle. Talihimize şükretmeliyiz. Vakit ilerledikçe korkum da ilerliyor. Damadımızın başına bir iş gelmiş olmalı. Yoksa bu kadar gecikmezdi. Siz ne dersiniz efendimiz? Şehrin bir ucunda hükümdarla kraliçe böyle konuşup dertleşirlerken, öbür ucunda da yoksul terzinin oğlu, Odasında uzandığı yatağın üzerinden doğrulup kalkmış, bir de bakmış ki vakit epey ilerlemiş. Hemen sihirli lambaya el atmış, kaş göz arasında karşısına dikilen dev yapılı adama şöyle demiş. Çabuk bana on kese içinde on bin altınla muhafızlarımı getir. Dev yapılı adam başüstüne efendimiz diyerek iyilip delikanlıyı selamlamış ve kaybolmuş. Delikanlı kılık kıyafetine çeki düzen vermeyi aklından geçirirken yeniden belirmiş ve ''Buyurun efendimiz, işte on kese içinde on bin altın.'' demiş. Delikanlı sormuş, ''Muhafızlarım da hazır mı?'' Dev yapılı adam, ''Hazır efendimiz.'' karşılığını vermiş. Bunun üzerine delikanlı ''Peki, şimdilik gidebilirsin.'' diyerek dev yapılı adamı gönderdikten sonra avluya çıkmış, Kar beyazlığındaki atına bir sıçrayışta binmiş, muhafızların yirmisi önde, yirmisi arkada, hükümdarın sarayına doğru yola koyulmuş. Bayraklarla, çiçeklerle donatılan şehir bunları görünce yine şaşkınlığından küçük dilini yutacak gibi olmuş. Hele yol kenarlarında, alanlarda, birikenlerin üstüne sarı sarı altınlar yağarken, itişip kakışmalar arasında sevinç çığlıkları da göklere doğru yükselir. Her altına binlerce çığlık, her çığlığa binlerce altın karışmış. Delikanlı muhafızlarıyla birlikte dualar, hayranlıklar, haykırmalar ortasından geçerek hükümdarın sarayına yaklaşmış. O sırada hükümdar da gelişini görüp kendisine haber versinler diye yollara gözcüler çıkarmışmış. Haber hızla hükümdarın kulağına ulaşmış. Hemen davranıp da yanındakilerle sarayın büyük kapısı önüne vardığında, Delikanlı da muhafızlarıyla alana girmiş. Koşup gelerek atından inmesine yardım etmişler. Hükümdar sabırsızlığını yenemeyerek birkaç adım ilerlemiş, kendisine doğru hızla yaklaşmakta olan delikanlıya ''Hoş geldiniz sevgili damadım'' demiş. Gözlerimiz yollarda kaldı, merak ettik. Delikanlı eğilip selam verdikten sonra ''Bağışlayın efendimiz'' diye karşılık vermiş. ''Bu kadar gecikmek istemezdim.'' Fakat işlerim öyle gerektirdi. Bağışlayınız. Hükümdar delikanlıyı sağına almış, saray ulularının önü sıra konuşa konuşa saraya girmişler. Biraz dinlendikten sonra ziyafet sofrasının hazır olduğu haber verilmiş. Büyük bir neşeyle yenilip içilerek tatlı tatlı konuşulmuş. Ülkenin uzak yakın köşelerinden gelen değerli konuklar delikanlının güzelliğine, soyluluğuna, kudretine karşı duydukları hayranlığı birbiri ardından belirtmekten kendilerini alamamışlar. Bu arada hükümdarın sevinçten, gururdan, koltuklarının nasıl kabardığını, başvezirinse kıskançlıktan, hırstan nasıl için için eridiğini siz düşünün artık. Böylece saatler ilerlemiş, bir ara delikanlı hükümdara demiş ki, Efendimiz emir buyururlarsa, Sarayın önündeki alanda kendilerine zevkli bir at oyunu seyrettirmek isterim. Biniciliğe pek meraklı olan hükümdar, atın da binicinin de hünerlisine tutkunum. Gençliği mat üstünde geçmiştir, pek sevinirim. Kalkmışlar saray uluları, konuklar hep birlikte sarayın önündeki alana gelmişler. Delikanlı ön ayaklarıyla toprağa hırslı hırslı eşeleyip duran atının yanına varmış. Başlığını, dizginini düzeltip eğrini yokladıktan sonra sağrısını kuvvetlice bir tokat indirmiş. At önce bir şahlanmış. Sonra deli rüzgar benzeri alanın çevresini dolanmaya başlamış. Bir dolanmış, iki dolanmış, üçüncüsünde tam önünden geçerken... Delikanlı namludan fırlayıp da hedefine varan bir mermi gibi sıçrayıp atının sırtına binmiş. Seyredenler çılgınca haykırmaya başlamış. Delikanlı yel gibi koşan atının üstünde ayağa kalkmış. Tek ayak üstünde durmuş. Böylece koşturmaya devam ederken bir ara düşecek gibi olmuşsa da düşmemiş. Başta hükümdar olmak üzere baş dışında herkesin Herkesten önce de sarayın penceresinden bakıp durmakta olan prensesin yüreği kopmuş, ağzına gelmiş. Hükümdar artık durması için işaret edince delikanlı atını onun önüne doğru sürmüş, şaha kaldırarak selam verip inmiş. Damadını heyecanla bağrına basan hükümdar, yüce tanrı kötü gözlerden korusun demiş. 23. Gece Delikanlı içeride bir süre dinlenip hükümdarla ülkenin değerli konuklarıyla konuşmalar yaptıktan sonra izin istemiş, son hazırlıkları kendisi bir kere daha gözden geçirmek için kendi sarayına geçmiş. Kadın erkek bütün saray görevlilerini karşısına toplamış. Prenses saraya ayak bastığı andan sonra nasıl hareket edeceklerini, ne yapacaklarını uzun uzun anlatmış. Daha sonra gelin odasına, O her türlü anlatının üstünde kalan, güzelliği, görkemi, çekiciliği kelimelere sığmayan gelin odasına gitmiş, her şeyin yerli yerinde olup olmadığına bir kere daha bakmış. Bu işler bitince prensesi karşılamaya hazırlanmak üzere dairesine kapanmış, giyinmeye koyulmuş. O giyinirken biz hükümdarın sarayına, kraliçe ile prensesin baş başa konuştukları salona vardık. Ne demişler? Ne etmişler, bir bir gördük. Evet, gelin elbisesinde bambaşka bir sihir, dayanılmaz, karşı konulmaz bir büyü olduğu bilinir. Çirkini güzel, güzeli daha güzel, daha güzeli de bir dilber yapan bu elbise, prenses gibi bir dünya güzelini ne yapmaz? Pidan boy, ince bel, yüz yuvarlak omuzlar, doğuştan sürmeli ceylan gözler, gül bahçesi yanaklar, tomurcuk yaprağı gibi kıvrık dudaklar. Doğrusu Tanrı'nın özene bözene yaratıp yeryüzüne armağan olarak gönderdiği benzersiz bir güzellik hazinesi. Böyle bir hazineyi elinden kaçıran, nasıl mutsuz, ele geçirenden de nasıl mutlu olmasın. Kraliçe gelin elbisesi içinde ay parçası gibi pırıl pırıl yanan kızını doyasıya seyrettikten sonra demiş ki, Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Bizi büyük bir tehlikeden koruduğu ve bu günlere eriştirdiği için tekrar tekrar şükürler olsun. Baş oğluyla evlilik almanda ısrar etmiş olsaydım kim bilir başımıza neler gelecekti. Annesinin bu sözleri üzerine rengi birden uçan prenses heyecanla şöyle demiş. Bana o günleri hatırlatmayınız lütfen. Aklıma geldikçe hala içim bir hoş oluyor. Sözlerime inanmayıp da biraz daha gecikmiş olsaydınız bugün beni aranızda göremeyecektiniz. Kraliçe bu konuyu tazelediğine pişman olmuş. Kötü sözlerini unutturmak için neşeyle şöyle demiş. O kadar olağanüstü, o kadar baş döndürücü bir güzelliğin var ki damadımız seni bu haline görüverince ne yapacaktır kim bilir. Burada biz bizeyiz. Söyle bakayım onu seviyorsun değil mi? Bu soru... Prensesin ceylan gözlerine garip bir ışık sertmiş. Tomurcuk yaprağını andıran dudaklar hafifçe aralanmış, sonra tekrar kapanmış. Görünen köy kılavuz istemez demişler. Ama sevgi konusunda iş değişiktir. Sevgi her ne kadar gönülde doğarsa da dilde büyür. Gövdesiz sessizlikten yapılma ulu bir ağaca benzeyen sevginin dallarında sözün renk renk çiçekleri açmadıkça, Ruhun güneşi altında bu çiçekler olgunlaşmadıkça, ulu ağaçtan yemiş beklemek boşunadır. Bundan yana hiç kuşkusu olmayan kraliçe usul bir sesle şöyle demiş. Ben senin annenim. İçten duygularını öğrenmek isterim. Çünkü sen mutlu olursan ben de mutlu olurum. Sen mutsuz olursan ben senden daha mutsuz olurum. Hadi söyle, seviyor musun onu? Prenses, Bütün sözleri geride bırakan bir iç çekmeden sonra şöyle karşılık vermiş. Seviyorum. Hem öyle seviyorum ki söylemekten korkuyorum. Kraliçenin içi rahat etmiş. Yüzü aydınlanarak demiş ki, İşte benim açıkça öğrenmek istediğim buydu. Onun senin ne derece sevdiğini biliyorum. Sen de onu böyle sevdiğine göre mutluluk avcunuzun içinde demektir. Bu dünyada birbirini kalplerinin bütünüyle seven iki insanın gücünden daha üstün bir güç yoktur. Yalnız şu öğüdüm kulağına küpe olsun. Sevgini gösterecek yerde gizlemekten, gizlenecek yerde göstermekten sakın. Konuşacakken susma. Susacakken konuşma. Hem dinlemesini hem dinletmesini bil. Üzüntünü az, sevincini çok göster. Kraliçe prensese bu öğütleri verirken gün batmış, sular kararmış. Gökte yıldızlar, yerde meşaleler yanmış. Hükümdarın sarayından delikanlının sarayına haberci gelmiş. Gelin alayının yola çıkmak üzere olduğunu bildirmiş. Delikanlı hizmetkarlara, kapıcılara, muhafızlara son emirlerini vermiş. Yüzlerce şamdanın gece ortasında gündüze çevirdiği sarayında gönlünün sultanını beklemeye başlamış. Çok geçmeden karşı sarayın kapısı önünde kımıldayıp duran binlerce meşale gökyüzünden yeryüzüne inmiş, bir samanyolu gibi, ışıktan bir nehir gibi delikanlıya doğru akmaya koyulmuş. Gecenin içinde meşalelerin titrek sarı ışıkları arasında, sırmadan dokunma halı üzerinde gelin alayının yürüyüşü ne anlatımlara sığarmış ne hayallere. Dünyalar güzeli prenses o şahane gelinliğiyle tıpkı kara gecede bir ak güvercin gibi süzüle süzüle gelmiş yuvasına girmiş. Delikanlı, annesinin yanı sıra hayran bakışlarla merdivenlere çıkmakta olan prensese karşı varmış, tam bir prens inceliğiyle elini uzatarak yanan bir sesle ''Sarayıma, yuvanıza hoş geldiniz'' demiş. Delikanlının bu sözü güzeller güzeli prensesi öyle mutlu etmiş, öyle sevindirmiş ki merdiven başında bir an duralayıp yürüyememiş. Gördükleri ve duyduklarıyla kendinden geçmiş gibi olmuş. Konuşamayacak kadar çok duygulandığından tatlı, seven bakışlarla delikanlıya karşılık vermiş. Sonra yürümüşler, büyük, görkemli tören salonuna varmışlar. Delikanlı'nın annesi bir ara gelin getiren saraylı ve uzak ülkelerden gelen yabancı konuk kadınları oğlunun izniyle çevreyi gezip görmeye çağırmış. Böylece ilk defa baş başa kalan prensesle delikanlı hayran bakışlarla uzun süre birbirlerini süzmüşler. İkisi de birbirini büyülemiş. Delikanlı aylardır ilk defa baş başa kalmanın verdiği sarhoşluğu, yürek çarpıntısını yenmeye çalışarak Tüller içinde göz kamaştırıcı güzelliğiyle karşısında oturan prensese usul bir sesle demiş. Hayatımı babanız yüce hükümdara, mutluluğumu sizin varlığınıza borçluyum. Gönül borcumu, sevgimi her gün yeni bir şeyle göstermek için ömrüm boyunca çalışacağım. Prenses, şu ana kadar yaptıklarınız bence bunu fazlasıyla göstermektedir. Delikanlı, Sevgim öylesine büyük ve derin ki, yaptıklarımın hiçbirini yeterli göremiyorum. Yine de söylemekten çekindiğim önemli bir nokta var. Prenses, nedir? Delikanlı, bilmem ki nasıl söylesem. Prenses, çekinmeyiniz, söyleyiniz. Delikanlı, şey, acaba benim sizi sevdiğim kadar siz de beni seviyor musunuz? Prenses, Bu sorunuza nasıl bir karşılık vermemi istersiniz? Delikanlı Bunun ölçüsü size kalmıştır. Nasıl dilerseniz öyle karşılık verebilirsiniz. Prenses Sevgi doğan güneşe benzer. Yükseldikçe hem parlaklığı hem sıcaklığı artar. Bizim güneşimiz de artık doğdu. Delikanlı Bu güneşin önüne bulutları yaklaştırmayacağız değil mi? Prenses Hiçbir zaman. Delikanlı, ömrümüzün göklerinde bu güneşin parlaklığı ve sıcaklığı hiç eksilmeyecek değil mi? Prenses, hiç eksilmeyecek. Delikanlı, sevgimiz sihirli bir yemiş gibi her gün, her saat biraz daha büyüyüp olgunlaşacak değil mi? Prenses, evet, ölene kadar sevgimiz ve birbirimize saygımız sürüp gidecek. Delikanlının annesi sarayı gezdirdikten sonra gelin alayını getirenleri uğurlamış, kendi odasına çekilmiş. Aylardır sürüp gelen sıkıntının, üzüntünün böyle bir sonuca varmasını tatlı bir yorgunluk içinde düşüne düşüne uykuya gömülmüş gitmiş. Geçmiş sabahların hiçbirine benzemeyen yepyeni bambaşka bir sabah olmuş. Pişman yatanlar umutlu. Dargın yatanlar barışık, sevgiyle yatanlar daha çok sevgili olarak uyanmışlar. Neşe, gönül huzuru ve mutlulukla dolup taşan sarayında delikanlı yeni elbiseler giyip kuşanmış, kar beyazlığındaki atına atlayarak 40 muhafızıyla hükümdarın sarayına doğru yollanmış. Kapıcılar gelenleri görünce hemen koşup hükümdara haber iletmişler. Hükümdar, saray ulularıyla davranmış, büyük kapının önüne varmış. Damatla kayınpederin karşılaşması doğrusu görünmeye değermiş. Delikanlı, çevik bir sıçrayışla, gözler kamaştıran giyimiyle atından iner inmez, hükümdarı elini öpmesine bırakmadan, ''Hoş geldiniz, safa geldiniz.'' diyerek damadını şefkatle açılan kolları arasına almış, alnından bir, bir daha öpmüş. Orada bulunanlar yerlere kadar eğilip delikanlıyı selamlamışlar. Sonra sırmalı salona çıkmışlar, amberlik kahveler içip tatlı tatlı konuşmuşlar. Bir ara delikanlı, Yüce Efendimiz, bugün öğle yemeğini bizim sarayda yemeği kabul ederseniz bize büyük onur vermiş olursunuz. Saltanatınızın ulularını da soframızda görmekle sonsuz sevinç ve mutluluk duyarız, demiş. Hükümdar, Büyük bir sevinçle geliriz sevgili damadım diye karşılık vermiş. Kalkmışlar hep birlikte delikanlının sarayına gelmişler. Hükümdar bunca görkem servet karşısında gördüklerine de gözlerine de inanamamış. İlk şaşkınlığı biraz yatışınca yanında duran baş dönmüş. Ne dersiniz diye sormuş. Bu yaşınıza gelinceye kadar... Yeryüzünde böyle bir saray bulunduğunu gördünüz, duydunuz mu hiç? Şu altın işlemelere, şu mücevher kakmalara bakın. Görüyorsunuz değil mi? Başvezir bin güçlükle, Evet, evet efendimiz görüyorum demiş. Dünyada bir eşi daha bulunabileceğiniz sanmıyorum. Yalnız dilerim sevinciniz kısa sürmesin. Hükümdar kendini çevresindeki güzelliklere kaptırmış olduğu için baş bu son sözünü duymamış. Delikanlı ipek ve sırma halılar döşeli koridorlardan geçerek sarayı gezdirmeye devam etmiş. Bir ara zümrütlerle, yakutlarla, inci ve elmaslarla işlenmiş pencerelerin bulunduğu yere gelmişler. Hükümdar her birini ayrı ayrı hayranlıkla sözmüş. Derken işlemesi yarım kalmış pencereyi görmüş... Damadına dönerek, çok yazık, niçin bu pencereyi böyle bıraktırdınız diye sormuş. Delikanlı, vakit kalmadı efendimiz karşılığını vermiş. Sonra şöyle devam etmiş, ayrıca üzülerek söyleyeyim ki mücevherlerim de yetmedi. Bunun üzerine hükümdar, peki niçin bana haber vermediniz, ben size yardım ederdim diyerek başvezire dönmüş. Şehirde ne kadar kuyumcu ustası varsa hepsini hemen buraya çağırın. Hazinelerimdeki bütün mücevherleri verin. Bu pencereyi en kısa zamanda tamamlasınlar diye emretmiş. Başvezir hemen harekete geçmiş, kuyumcu ustalarını toplamış, hükümdarın hazinelerindeki bütün mücevherleri ve gerekli emirleri vermiş. Delikanlı konuklarını büyük salonda ağırlarken ustalar hemen o gün işe koyulmuşlar. Güneş birçok defa doğup batmış. Konuklar birçok defa saraya gelip gitmişler. Ustalar durmadan, dinlenmeden çalışmışlar. Fakat boşuna. Mücevherler bitmiş. Pencerenin işlemesi bitmemiş. Derken bir gün delikanlı ustalara demiş ki Çabalarınıza, çalışmalarınıza teşekkür ederim. Ama daha çok devam etmenizi istemiyorum. Sökün taktığınız mücevherleri. Hepsini sökün. Sökmüşler. Ötürüp hükümdara verin.'' demiş. Vermişler. Hükümdar böyle bir hareket karşısında önce şaşırmış, sonra kızmış. Hakaret saymış bunu. Durup düşündükçe öfkesi büsbütün artmış. Sonunda dayanamamış, haber gönderip delikanlıyı tez vakitte huzuruna çağırmış. Delikanlı telaşla yerinden kalkmış, önünde ardında muhafızlarıyla saraya varmış. Hırsından odasında bir aşağı bir yukarı gezinip duran hükümdar, delikanlının kapıdan girdiğini görür görmez şöyle bir bakmış, hemen söze başlamak üzereyken gözü saate ilişmiş. Susmak zorunda kalmış. Çünkü güçlüler güçlüsü zaman o anda konuşmasına izin vermemiş. Öfkede dilini bir güzel bağlamış hükümdar merakla niçin her şeyi kusursuz olan bir sarayda böyle bir pencere ne maksatla yarım bırakılır anlamıyorum delikanlı gülümseyerek karşılık vermiş şehrin kuyumcu ustalarını denemek istedim efendimiz Aslında hükümdarın hazinelerini denemek istediğini anlamışsınızdır elbette hükümdar Anlamlı bakışlarla delikanlıyı süzdükten sonra ''Peki ne olacak şimdi?'' diye sormuş. ''O pencere öyle yarım mı kalacak?'' Delikanlı kendinden emin bir tavırla şu karşılığı vermiş. ''Hayır efendimiz bir saat sonra sarayıma buyurursanız işlemesi tamamlanmamış pencerenin hangisi olduğunu anlamakta güçlük çekeceksiniz.'' hazinelerini boş bırakan mücevherlerine yeniden kavuşmanın sevincini içten içe duyan, her yeni güçlük karşısında damadının gösterdiği güce ve yeteneğe hayranlığı gittikçe artan hükümdar, ''Peki'' demiş, ''Bir saat sonra gelip göreceğim.'' Delikanlı huzurdan ayrılıp sarayına dönmüş. Sevgilisini tasalı gönülle uğurlamış olan prenses, yanında Nedimeleriyle, Dairesinde üzgün üzgün otururken kapı açılmış, mutluluğunun yaratıcısı, rüyalarının biricik kahramanı içeri girmiş. Nedimeler çekilip gitmişler. Prenses hemen yerinden kalkmış, özlemle sevgilisinin yanına koşmuş, heyecanla sormuş. Babam niçin çağırtmış sizi? Önemli bir şey için mi? Delikanlı, Ceylan gözlerin derinliğine dalıp gitmiş. Sesini çıkarıp karşılık verememiş. Mutlu olmak Bir bakıma sarhoş olmaktır. Prenses artan bir kuşkuyla yeniden sormuş. Niçin bir şey söylemiyorsunuz? Demek çok önemli bir şey için çağırtmış sizi öyle mi? Delikanlı, Ceylan gözlerin derinliğinden güçlükle sıyrılmış. Baş dönmesi geçmiş, ayılmış. Gönlünün sultanını kolları arasında götürüp Yakutlu divana oturttuktan sonra kendisi de yanına ilişerek, Uykudan yeni uyananların dalgın sesiyle demiş ki, ''Meraka değer bir şey yok.'' ''Fakat niçin çağırdığını hala söylemediniz.'' Söyleyeyim, kuyumcu ustalarının niçin gönderdiğimi öğrenmek için çağırtmış. Öfkeli miydi? ''Biraz.'' ''Keşke onun iznini almadan yapmasaydınız bu işi.'' ''Bir saat sonra sarayımıza onur verecek.'' ''Bir saat sonra mı?'' ''Evet.'' ''Niçin?'' İşlemesi, kalkması yarım kalan pencerenin tamamlanıp tamamlanmadığını görmek için. Ustaların günlerce çalıştıkları halde bitiremedikleri bir işi bu kadar kısa zamanda siz nasıl bitireceksiniz? Bu koca sarayı bir gecede yaptıranın ben olduğumu unutuyorsunuz galiba. Unutmuyorum ama ne de olsa yine içimde bir kuşkunun sızısı var. Babama karşı utanmanızı istemiyorum. Güneşten daha göz kamaştırıcı olan güzelliğiniz, gönlümü uçsuz bucaksız denizler gibi doldurup taşıran sevginiz benim oldukça hiçbir işimde hiç kimseye karşı utanacak bir duruma düşmem. Kısa bir zaman içinde izninizi rica edeceğim. Prenses, her ayrılışta özlemle yanan bir ruhun yolunuzu gözlemekte olduğunu düşünün. Sizden uzakta geçen her saniyenin dayanılmaz acılarla dolu bir yıl kadar uzadığını düşünün. Yaşamanın tadını ancak sizinle beraberken alabildiğimi düşünün. Zaman bu duyguların süzgeçinden sessizce akıp giderken, delikanlı çekildiği kuytu odalardan birinde sihirli lambanın kölesini çağırmış, işlemesi yarım kalan pencereyi hemen tamamlamasını söylemiş. Olur muydu, olmaz mıydı demeye kalmadan gelişi gidişinden, gidişi gelişinden daha kısa süren sihirli lambanın kölesi odanın ortasında belirmiş ve ''Emriniz yerine getirilmiştir efendimiz'' demiş. Delikanlı o halde gidebilirsin diyerek köleyi gönderdikten sonra varıp pencereyi gözden geçirmiş. İlk bakışta hangisi olduğunu birden anlayamamış. Çünkü pencere o kadar eksiksiz ve kusursuz yapılmış. Sevinerek eşinin yanına gidip müjdeyi vermiş. Böylece kuşkular, korkular yerlerini iç rahatlığına, mutluluğa bırakıp gitmişler. Derken bu mutluluğun hemen ardından da içi merak dolu hükümdar gelmiş. Delikanlı kayınpederini kapıda karşılamış. Birlikte pencerelerin bulunduğu yere gitmişler. Hükümdar her birini ayrı ayrı, Uzun uzun baktıktan sonra hayretle sormuş. Hangisiydi o pencere? Delikanlı hangisi olduğunu göstermiş. Hükümdar yine sormuş. Demek şehrin bütün kuyumcu ustalarının günlerce çalışıp bitiremedikleri bir işi siz bu kadar kısa zamanda verdiniz, öyle mi? Delikanlı gülümseyerek evet efendimiz karşılığını vermiş. Size yaraşır bir damat olabilmek için her zorluğu yenmeye kendime söz verdim. Bunun üzerine sevinç ve gururla göğsü kabaran hükümdar, damadını hayran bakışlarla süzerek demiş ki, Her gün yeni bir başarınızı gördükçe size olan sevgim de kat kat artıyor. Yüce Tanrı sizi karşıma çıkarmakla bana en büyük iyiliği yaptı. Öyle görkemli bir sarayı bir gecede yoktan var etmek, sonra bütün kuyumcu ustalarının yapamadıkları bu pencereyi inanılmayacak kadar kısa bir zamanda tamamlayıvermek, bunca servet, güç, hüner, doğrusu gördüklerim karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Kayınpeder hayran, damat sevinçli, mutlu yürümüşler. Dünyalar güzeli prensesin yanına varmışlar. Babayla kızın baş başa kalmak istediklerini sezinleyen delikanlığı bir ara izin isteyip hizmetkarlara bazı emirler vermek bahanesiyle salondan ayrılmış. Kapı kapanınca hükümdar o şefkatli sesiyle sormuş. Hayatından memnunsun değil mi sevgili kızım? Çok memnunum babacığım. Mutluluğunu gölgeleyen hiçbir engel yok değil mi? Ulu Tanrı'ya şükürler olsun hayır. İşte buna pek sevindim. Bir dileğin olursa hemen bana bildir Ömrünüzün uzun, yönetiminizin sürekli olmasından başka bir dileğim yok O kabus dolu gecelerden beni tam vaktinde kurtardığınız için size binlerce defa gönülden borçluyum Beni ölümün, deliliğin eşiğinden geri çeviren bu evlilik dünyaya yeniden gelmemi sağladı İyi günler, kötü günlerin acısını unutturur sevgili kızım Düşünme artık o geceleri. Korkulu bir rüya gördüğünü, sabah olunca uyandığını, rüyanı hatırlamadığını düşün. Şimdi de içimde garip bir duygu var. Ne gibi? Acaba diyorum bu da mı bir rüya? Günün birinde bunun da mı sonu gelecek? Aklını takma böyle şeylere. Güzel güzel yaşayıp gitmek varken karanlık düşünceler içinde bunalıp kalmak da neden? Bilmem. Öyle bir duygu işte. Zaman zaman bu yüzden uykularım bile kaçıyor. Biliyorum, böyle düşünmek doğru değil. Değil ama düşünmemek de elimden gelmiyor. Bu düşünceler mutluluğa zarar verir. Öyle anlıyorum ki ortada hiçbir neden yokken sen kendi kendine huzursuzluk yaratmak istiyorsun. Ömrüne yazık etme. Sözümü dinle de her gün nasıl daha çok mutlu olurum diye düşün. İkiniz de genç güzelsiniz. Birbirinizi imlenilecek şekilde seviyorsunuz. Servetiniz gücünüzden, gücünüz servetinizden üstün. Hiçbir eksiğiniz yok. Sağlığınız yerinde. Elinizdekilerin değerini bilmezseniz, güce tanrıyı gücendirirsiniz. Pişmanlıksa kayıplarınızı geri getiremez. Bu düşünceleri şu andan sonra aklından kovacağına söz ver bakayım. Söz veriyorum babacığım. Aynı şeyleri benden bir daha işitmeyeceksiniz. pişman olmamak için bütün gücümle çalışacağım. Beni düşüncelerimin karanlığından kurtarıp aydınlığa çıkardığınız için size bir kere daha teşekkür ederim. Hükümdar, kızının kuruntularını böylece dağıttıktan sonra kalkmış, rahat gönülle sarayına dönmüş. Her yeni gün delikanlıyla ile prensesin hayatına yeni yeni sevinçler katmış. Zaman zaman şehirde at gezintileri yapan hükümdarın damadı, geçtiği yollar boyunca Çevresine keseler dolusu altınlar serpermiş. Altınlar yere düşerken, yerden de altın gibi hayır dualar yükselirmiş. Yediden yetmişe bütün şehir halkı gece gündüz bir tanrının bir de delikanlının adını anar olmuş. Adı dilden dile yayılırken, sevgisi de gönülden gönüle yayılıp gitmiş. Derken günlerden bir gün hükümdarın düşmanları başkaldırmış. ülkenin üzerine yürüyecek olmuş delikanlı 40 doğru atlı muhafızıyla kar beyazlığındaki atının üstünde hemen ordunun başına geçmiş daha düşman yerinden doğrulmadan doğrulup da yollara düşmeden ışım gibi varmış hepsini perişan etmiş pişman etmiş şanla zaferle dönüp gelmiş bunun üzerine zaten ülkenin sevgilisi iken bu sefer de kahramanı olmuş Sevgi, mutluluk, şeref dolu günler akıp giderken dünyanın uzak köşelerinden birinde uzun boylu, kara yüzlü, kapkara gözlü, gece sakallı, ihtiyar bir sihirbaz kum üstüne bir takım sayılar yazıp kendi kendine bir şeyler mırıldanır. Delikanlı'ya çok eskiden amca kılığında görünüp onun aracılığıyla Ölüm kuyusundaki sihirli lambayı ele geçirmek isteyen ihtiyar, işte bu ihtiyarmış. Şimdi yine ortaya çıkıp delikanlının başına türlü türlü dertler açacakmış. 25. Gece İhtiyar sihirbaz, yoksul Terzi'nin oğlunu ölüm kuyusunda ölmüş görmek, sihirli lambanın hala o kuyuda bulunduğunu, yeryüzüne çıkamamış olduğunu anlamak umuduyla, amacıyla, Kızgın kum üzerine yine bir takım sayılar yazmış, anlaşılmaz sözler mırıldanarak dikkatle incelemiş, bir daha incelemiş. Ama ne delikanlıyı ölü görebilmiş, ne de sihirli lambanın hala o kuyuda bulunduğunu anlayabilmiş. Birden kızarak iri bir kertenkeleyi andıran o kara, çirkin eliyle kumu altüst etmiş. Sonra mırıldana mırıldana yeniden bir takım sayılar yazıp, Tekrar incelemeye koyulmuş. Derken bir ara delikanlının ölüm kuyusunda olmadığını anlamış. Kan beynine sıçramış, öfkesinden kudurmuşa dönmüş. Demek yoksul Terzi'nin oğlu, dünyanın biricik servet ve güç tılsımı olan sihirli lambayla ölüm kuyusundan çıkmış, yaşayanlar ülkesinde saltanat sürmektedir. Uğrunda ömrünü tükettiği, Ele geçirmek için karanlık bir hücrede yıllar ve yıllarca büyüyle uğraştığı, bitmez tükenmez bilmez acılara katlandığı sihirli lamba demek şimdi onun elinde bulunmaktadır. Kum üstündeki sayıların dilinden bunları bir bir öğrendikten sonra öfkeyle kendi kendine şöyle söylenmiş. Bunca acıya, yorgunluğa, zorluğa katlanıp lambayı ben keşfedeyim o elde etsin. Ben ömrümün son günlerini yoksulluk içinde geçireyim, o altınlar, zümrütler, elmaslar içinde yüzsün. Lambanın nasıl kullanılacağını gerektiği gibi öğrendiyse eğer, şimdi yeryüzünde ondan daha zengin, daha güçlü kimse yoktur. Hayır, buna dayanamam. En kısa zamanda ne yapıp yapıp lambayı ele geçirmeliyim. İhtiyar sıyırbaz böyle demiş, kumu yeniden alt üst ettikten sonra, Bir takım sayılar yazarak delikanlının nerede ve ne halde bulunduğunu bulmaya çalışmış. Daha ilk bakışta görmüş ki ne görsün. Dünyanın öteki ucunda yine aynı şehirde hükümdarın sarayı karşısına görkemli bir saray kondurmuş. Dünyalar güzeli prensesi almış, mutluluğun doruğuna çıkmış. Bunları görür görmez ihtiyarlığına rağmen öfkenin, kıskançlığın verdiği hızla, Boşanan bir yay gibi yerinden fırlayarak urmuş heybesini omzuna, içindeki kötü niyetin fırtınası, gözleri alev alev düşmüş uzayıp giden yollara. O gide dursun, biz delikanlının sarayına varalım, delikanlıyla güzeller güzeli prenses nasıllar görelim. Mücevher katmalı pencerelerin renkli camlarından içeri süzülüp giren güneş, kutlu salonda döşemesi al ipekten divanın üstünde yeni açılmış bir akgül tazeliğiyle oturan prensesin duman gibi yumuşak saçlarından kayarak o bembeyaz omuz başlarına dökülmekte. Delikanlı prensesin sağ yanına oturmuş, sürmeli ceylan gözlerinin içinden zaman zaman geçip gitmekte olan üzüntü bulutlarına bakmakta. Bir ara prensesin kelebek kanadı kadar ince ellerini avuçları arasına alıp usulca sormuş. ''Endişenizin, üzüntünüzün ne olduğunu öğrenmek isterim. Deminden beri sorduklarıma hiç karşılık vermiyorsunuz. Söyleyin lütfen, sizi böyle üzen nedir?'' ''Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. İstemeyerek sizi üzdüğüm için de bağışlayın beni. Ama ısrar etmeseniz daha iyi olur. Daha fazla üzülmemi istiyorsanız pekala söylemeyebilirsiniz.'' Hayır, böyle bir şeyi hiçbir zaman istemem. Ancak... Acaba söylesem mi? Son karar sizin. Bir daha da ricamı tekrarlamayacağım. Peki, o halde söylüyorum. Siz rüyalara inanır mısınız? Hem de pek çok. Niçin soruyorsunuz? Dün gece garip bir rüya gördüm. Hala etkisi altındayım. Nasıl bir rüya? Anlatır mısınız lütfen? Anlatayım. Tanımadığım, bilmediğim bir şehrin sık ağaçlıklı, geniş, dümdüz yolunda tek başıma gidiyorum. Vakit öğlen vakti. Epey yürüdükten sonra gele gele bir kuyunun başına geldim. Ortalıkta kimsecikler yok. Hıçkırık sesleri duydum. Avaz avaz bağırarak ağlaşanlar duydum. Baktım ağaçlar hıçkırıyor ve ağlaşıyor. Bu nasıl şey demeye kalmadı birden yanı başımda yarısı insan yarısı yılan tuhaf bir yaratık beliriverdi. Kin dolu bir sesle sizden davacıyım beni bu hale siz getirdiniz ama yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacağım. Verin benden aldıklarınızı geri diye bağırmaya başladı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ben dedim sizi tanımıyorum hiçbir şeyinizi almış değilim. Bunun üzerine aldınız diye bağırdı. Neyim varsa hepsini aldınız. Baktım olacak gibi değil, bari kaçıp kurtulayım dedim. Kuyunun öbür yanına geçtim. Aşağısı boydan boya derin bir uçurum. Bir adım daha atılacak gibi değil. Geldiğim yoldan dönüp gideyim dedim, o da imkansız. Çünkü hemen o anda yolun iki yanındaki ağaçlar tutuştu, alev alev yanmaya başladı. Bu sırada kuyunun içinden de yürek paralayıcı iniltiler, çığlıklar yükseldi. Derken göklere doğru yükselen alevler içinde bir ara sizi görür gibi oldum. Bana gelmek için atılıyor ama alevlerin kollarından kurtulamıyordunuz. Ben size geleyim dedim. O sırada yarısı insan, yarısı yılan, binlerce yaratık beni çevrelediler. Acayip sesler çıkararak üzerime yürüdüler. Çırpınmaya, yalvarmaya başladım boşuna. Durmadan üzerime yürüyorlardı. Tam beni ele geçirecekleri anda müthiş bir gürültüyle yer yarıldı ve beni yuttu. Kalter içinde uyandım. Sabaha kadar da gözümü kırpmadım. Evet, gerçekten garip bir rüya. Neye yormalı bilemiyorum. Çok korktum, hala da korkuyorum. Acaba başımıza bir iş mi gelecek dersiniz? Bilinmez ki, rüyalara fazla inanmak da doğru değildir. Ama benim rüyalarım hep doğru çıkar. Her rüyanın da mutlaka çıkması gerekmez ya. Evet, eh, öyle diyelim. Dua edelim de bu çıkmayacak rüyalardan olsun. Acaba baş oğlu mu bir kötülük yapacak? Delikanlı, bir rüya yüzünden neşenizin kaçmasına izin vermeyin lütfen. Artık unutalım bunu olmaz mı? Prenses, evet unutalım. Daha doğrusu unutmaya çalışalım. Delikanlı, geçmiş korkuları hatırlamak doğru değildir. Yoksa baş mi bir oyun oynayacak? Mutluluğun da, felaketin de vakti saati yoktur. Hiç ummadığınız anda mutlu, hiç beklemediğiniz anda da mutsuz olabilirsiniz. Yeter ki güzel talih kapınızı çaldığı zaman içeride bulunun. Çünkü güzel talihin bir huyu vardır. Aynı kapıyı iki defa çalmaz. Prenses ve de delikanlı, korkulu rüyanın kara düşünceleri içinde dalıp dalıp giderlerken, ihtiyar sihirbaz kahyel olup esmiş Kah sel olup akmış, uzun ve uzak yollardan çabucak şehrin doğu kapısı önüne gelip çıkmış. İyiliksever, masum bir yabancı gibi yürümüş, büyük anlardan birine girip heybesini bıraktıktan sonra pazar yerinde şöyle bir dolaşmaya gitmiş. Her adım başında, her topluluk içinde yoksul terzinin oğlundan söz edildiğini duymuş. Kimi cömertliğini, kimi yiğitliğini övmekte, Kimi de prensesin güzelliğiyle sarayının görkemini allandıra ballandıra anlatmaktaymış. Bunları duydukça hırsı, kıskançlığı için için kabarmaya başlamış. Kendi kendine siz görürsünüz demiş. Ben onu yine eskisi gibi bir dilim ekmeğe muhtaç bir hale getireyim de dünyanın kaç bucak olduğunu anlasın. Nesi var nesi yok hepsini elinden alacağım hatta canını bile. Bana oyun oynamak nice olurmuş anlasın. Bu sefer elimden zor kurtulur. Öyle diyerek hemen handaki odasına dönmüş, kapıyı kilitlemiş, sihirli lambanın nerede bulunduğunu anlamak üzere zar atmış. Sonuçtan son derece hoşnut kalmış ve kendi kendine ''Tamam, şimdi tuzama düştün.'' diye söylenmiş. ''Hazırlan felaketine yoksul terzinin hain oğlu.'' Bütün bu saltanatını bir anda silip süpüreyim de gör. İhtiyar sihirbaz hiç vakit kaybetmeden Bakırcılar Çarşısı'na varmış. Sihirli lamba biçiminde 20 tane lamba yaptırarak alıp handaki odasına getirmiş. Bu arada akşam olmuş, gece olmuş. Gecenin bir ucu delikanlının sarayında belirsiz korkular ve kuruntular içinde... Bir ucuda han odasında sevinçler içinde geçmiş, sisli, dumanlı bir sabah olmuş. Delikanlı prensesle sarışıp vedalaşarak önünde ardında muhafızlarıyla sivri başlı dağlara ava gitmiş. İhtiyar sihirbazla lambalarını bir sepete koymuş, düşmüş şehrin sokaklarına. Eski lambaya yeni lamba, eski lambaya yeni lamba diye bağıra bağıra evlerin önünden geçerek, Delikanlının sarayına doğru yürümüş. Görüp işitenlerin çoğu bu garip satıcıya gülmüşler. Aldırmamışlarsa da bazıları denemek için eski lambalarını getirmiş, karşılığında yeni yeni lambalar alıp gitmişler. Alanda şaşmış, almayanda. Deli salmışlar ihtiyarı. Peşine kalabalık bir çocuk kafilesi takılmış. Kimi alay etmiş, kimi bağırmış, kimi tutup eteğinden çekmiş. Fakat ihtiyar sihirbaz hiçbirine bir şey dememiş. Yalnız eski lambaya yeni lamba, eski lambaya yeni lamba, eski lambaya yeni lamba diye seslenerek gele gele delikanlının sarayı önüne gelmiş. Dışarıdaki bağırtıyı merak eden prenses Nedimelerden birine nedir bu gürültü, kimdir bu bağıran, git anla gel demiş. Nedim'e gitmiş, anlayıp gelmiş. Demiş ki, Efendimiz... İhtiyar bir adam eski lambaya yeni lamba veriyorum diye bağırıyor. Çevresine toplanan çocuklar da onunla alay ediyorlar. Prenses bunu duyunca başlamış gülmeye. Pek hoşuna gitmiş. Prenses, demek eski lambaları alıyor yerine yeni lambalar veriyor öyle mi? Nedime de gülümseyerek karşılık vermiş. Evet efendimiz. Üste ayrıca para istemiyor mu? Nedime aynı gülümsemeyle şöyle demiş. Hayır efendimiz. Ferman buyurursanız doğru söyleyip söylemediğini bir deneyelim. Prenses, böylesini hiç duymamıştım. Deneyelim ama eski lambamız var mı? Nedime, iç odalardan birinde gözüme bir tane ilişir gibi olmuştu efendimiz. Prensesin merakı artmış. Denemek isteğini yenemeyerek demiş ki, Peki, git getir. Bakalım gerçekten eski lambayı alıp yerine yenisini verecek mi? Eğer verirse... Deli olduğuna ben de inanacağım. Nedime bir hızla gitmiş eski lambayı getirmiş. Bu görkemli sarayı bir gecede yoktan var eden, bunca serveti göz önüne seren, her şeye gücü yeten sihirli lamba işte bu eski lambaymış. Delikanlı canından daha değerli bildiği bu lambayı hep dolaba koyup kilitlediği halde bu sefer nasılsa unutmuş açıkta bırakmış. Acaba prenses lambayı gerçekten ihtiyar sihirbaza verecek mi dersiniz? Bir an için verdiğini düşünün. Kim bilir neler neler olacak. Prenses Nedime'nin getirdiği lambayı almış, evire çevire şöyle bir bakmış. Sonra yine gülmeye başlamış. Versin mi vermesin mi? Hatta bir ara ihtiyarı huzuruna çağırtmayı bile düşünmüş. 26. Gece Çevresini saran irili ufaklı kalabalığın ortasında ihtiyar sihirbaz özellikle saraya doğru zaman zaman ''Eski lambaya yeni lamba!'' diye bağırıp dururken içeride prenses bir deneme yapmak için kararsızlığını yenerek karşısında ev pençe divan duran Nedime'ye demiş ki ''Bu ihtiyar %100 akılsızın biri olmalı. Yepyeni lambaları üste hiç para almadan eskileriyle değiştirmek için Başka bir neden düşünemiyorum. Gerçekten akılsız olup olmadığını anlamak için biz de bir deneyelim bakalım. Al şu lambayı, git yenisiyle değiştir gel. Nedim'i e sihirli lambayı almış, hızla merdivenleri inmiş, götürüp ihtiyara uzatmış. Kurduğu planın bu kadar çabuk ve kolay başarıya ulaşmasına deli gibi sevinen, Fakat bu sevincini sezdirmemek için de bütün gücüyle kendini tutmaya çalışan ihtiyar sihirbaz lambayı çarçabuk şöyle bir gözden geçirmiş. Bakmış ki o tamam. Ömrü boyunca özlemiyle kıvrandığı lamba işte bu lambadır. Uğrunda her tehlikeyi yenmeye azmettiği, ne pahasına olursa olsun ele geçirmek için son nefesine kadar savaşmaya karar verdiği, Bu amaçla bütün sihirli gücünü ortaya koyduğu lamba işte bu lambadır. Servetin ve gücün tılsımını heybesine dikkatle yerleştirdikten sonra Nedime'ye ''Yeni lambalardan hangisini beğenirseniz buyurun alın.'' demiş. Nedime seçmiş bir tane dönüp prensesin yanına gelmiş. Prenses giden eski lambanın yerine yepyeni bir lamba geldiğini görünce İhtiyarın acınacak derecede akılsız olduğuna iyice inanmış. Tabi eski lambanın giderken neleri de beraberinde götürdüğünden henüz habersizmiş. Nedime ile gülüşerek bu garip satıcının duyulmadık, görülmedik alışverişinden uzun uzun söz etmişler. Konuştukça gülüşmüşler, gülüştükçe konuşmuşlar. Bilirsiniz en son gülen en iyi güler derler. Bakalım kim en son gülecek. Nedime ile prensesi kahkahalarıyla baş başa bırakalım, İhtiyar sihirbazın yanına varalım. Sepetinin içinde kalan son bir iki lambayı da yeni gelenlere verdikten sonra pılısını pırtısını toplayan ihtiyar kısa yoldan hemen hana dönmüş. Heymeden sihirli lambayı çıkarıp bir kere daha bakmış. Sevinçten içi içine sığmıyormuş. Gözleri garip bir ışıkla parlayarak kendi kendine şöyle söylenmiş. Şu andan sonra dünyanın en zengin, en güçlü adamı artık benim. Yoksul Terzi'nin oğlunu perişan edeyim de görsün. Benim gibi bütün ömrünü sihire veren birine karşı oyun oynamanın sonu neye varırmış anlasın. Bu lamba benim elime geçti mi, geçmedi mi? Bütün dünya isteklerimin kölesi oldu demektir. Gençliğimi dört duvar arasında boşuna mı harcadım? Her türlü yoksulluğa katlanışım, dayanılmaz acılara dayanışım, gecemi gündüzüme sihire verişim hep bu lambaya kavuşmak içindi. En sonunda muradıma erdim. Bundan sonra dünya bir yana, ben bir yana. Ama her şeyden önce yoksul terzinin oğlunun hakkından gelmeliyim. Zaten çarkları dönmeye devam etmişti. Delikanlı dik başlı dağlarda av peşinde koşarken prenses sarayda Nedime ile gülüşmüş, ihtiyar sihirbaz da han odasında kendi kendisiyle konuşarak plan kurarken güneş batıya doğru sarkmış. Her gün kızını en az bir defa görmeden edemeyen hükümdar çıkıp saraya gelmiş. Prenses babasını saygıyla karşılayarak büyük salona buyur etmiş. Baba kız yan yana oturup konuşmuşlar. Bir ara hükümdar şöyle demiş. Damadın serveti, gücü, şanı, ünü dünyanın dört bucağına yayılmış. Kendisini ve eserlerini görmek üzere her gün uzak ülkelerden konuklar geliyor. Oysa bir an merakıdır tutturdu. Vaktinin çoğunu dağlarda geçiriyor. Prenses, buna ben de razı değilim ama gücendiririm korkusuyla söylemeye çekiniyorum. Gece gündüz yırtıcı hayvanlar peşinde koşması huzurumu kaçırıyor. Gözü şaşmaz, attığı kurtulmaz, hünerli bir avcı olduğuna kuşku yok ama başına bir kaza geliverirse diye korkuyorum. Son zamanlarda gördüğüm bir takım acayip rüyalar bu korkumu daha da arttırıyor. Ben kendisiyle konuşacağım. Bu ağ merakından vazgeçmesi için bütün gücümü kullanacağım. Üzülme, meraklanma sen. Üzüntüm sadece bu kadar olsa, Yine sesimi çıkartmazdım. Başka üzüntülerinde mi var? Yaşayanın, hele sevenin üzüntüsü eksik olur mu? Sevmek bir bakıma üzülmektir. Evet ama sevgiden doğan üzüntü, üzüntülerin en güzeli, en istenilenidir. Yalnız sana bunları söyleten sebebin ne olduğunu merak ettim. Hadi söyle bakayım, nedir seni bu derece üzen? Niçin susuyorsun? Korkuyorum babacığım, çok korkuyorum. Niçin? Sevgim, mutluluğum elimden gidecek diye. Bunu da nereden çıkardın? Bilmem, bu düşünce son günlerde bir burgu gibi zihnimi durmadan oyuyor. Sevdiğimi birdenbire vereceğimi sanıyorum. Böyle garip bir duygu var içimde. Bu bence olağandır. Nasıl? Olağan mı dediniz? Evet, olağan dedim. Böyle garip duygular kara sevdalıların gölgesi gibidir. Peşlerinden hiç ayrılmaz. Söylemesi benden, yorumu sizden. Ancak gerçek olan bir şey varsa o da mutluluk güneşimi karartmaya yeltenen kara bulutların gittikçe çoğalmaya ve kabarmaya başlamasıdır. Bir sabah uyanınca kendimi yapayalnız bulmaktan korkuyorum. Sevdiğimin yüzünü her an görmeye, sesini her an duymaya öyle alıştım ki, Önün birinde bütün bunların uzak bir anı olmasından korkuyorum. Tanrı sevenlerin yardımcısıdır. Yalnız şunu da söyleyeyim ki, susuyan bir insan bütün ateşiyle yanaştığı pınardan gerektiğinden çok su içince nasıl hasta olursa, sevgide ölçüyü kaçıranlar da sonunda pişmanlık duyarlar. Sevgi ruhun yanmasıdır. Yanan bir ruhsa sevgiye doymaz. Sizinle böyle konuştuğum için ayrıca özür dilerim. Endişemi, üzüntümü, derdimi sizden başka kiminle paylaşabilirim. Böyle düşünüp konuştuğum için beni herhalde ayıplamazsınız. Ayıplamak da ne demek? Sen benim biricik varlığım, ömrümün çölünde açan ilk ve son çiçeğimsin. Renginin solmasına bir an bile dayanamam. Çok, çok sevmek mutluluğa zarar veriyor biliyorum. Fakat ne yapayım ki? Onu çok sevmekten kendimi alamıyorum. Hükümdarla prenses, yani babayla kız, böylece konuşur, dertleşirken, batıya sarkan güneş gide gide varmış, dağların ardına sokulmuş. Hükümdar, kızını avutup saraydan ayrıldığı sırada, han odasında kara düşünceler sonunda kapkara planını tamamlayan ihtiyar sihirbaz da yerinden doğrulmuş. Elbesinde sihirli lamba, içinde kötü niyetler, Kararlı adımlarla şehirden çıkmış. Geniş yolları bırakıp dar yollardan yürümüş. Önce mavileşen dünya sonra morarmış. Daha sonra da kararmış. Karanlığın kat katı olduğu kuytu bir köşede durmuş. Ortalıkta çıplak ayaklı yorgun bir rüzgardan başka hiçbir şey ve hiç kimse olmadığına inanınca Heybeden sihirli lambayı çıkarıp elini üç defa sürtmüş. Sürtmesiyle dev yapılı adamın da karşısında belirmesi bir olmuş. Karanlığın içinde gür bir sesin şöyle dediği duyulmuş. İşte geldim efendimiz emredin. İhtiyar heyecanla sormuş. Sen sihirli lambanın kölesi misin? Dev yapılı adam aynı sesle karşılık vermiş. Evet hem sihirli lambanın hem de bu sihirli lambayı elinde bulunduranın kölesiyim. Ne yapmamı istiyorsanız emredin. İhtiyar sihirli, büyüyle geçen koskoca ömrün coşkusunu bir anda duyarak şöyle demiş. Hükümdar sarayının karşısındaki sarayı, içindeki bütün eşyaları ve insanlarıyla hemen benim ülkeme götürecek, şehrin dışında bağlık, bahçelik bir yere konduracaksın. Beni de beraber. Ne dediğimi iyi anladın değil mi? Dev yapılı adam derin bir saygıyla karşılık vermiş. ''Anladım efendimiz.'' İhtiyar son sözünü söylemiş. ''O halde iş başına. Hadi hemen davran.'' Gece tükenmiş, sabah olmuş. Sisler, dumanlar içinde doğan güneş, dağları, ovaları, ormanları, ırmakları, türlü türlü dertleri, sevinçleri, pişmanlıkları ve çılgınlıklarıyla şehirleri yine yerli yerinde bulmuşsa da delikanlının o görkemli sarayını bulamamış.'' Güneş hayretle usul usul yükselirken hükümdar her sabah yaptığı gibi o sabah da kızının sarayını görmek üzere penceresini açarak bir bakmış ki ne baksın. Bir daha bakmış ama bakışları sarayın yerler esen yerinde donup kalmış. Böyle görkemli bir sarayın bir gecede yoktan var oluşuna nasıl şaştıysa yine bir gecede vardan yok oluşuna da öylece şaşmış. Ne diyeceğini, ne düşüneceğini bilemez olmuş. İçine ateşler basmış, telaşla koşup kraliçenin yanına varmış, durumu anlatmış. Kraliçe dinlediklerine inanmamış ama pencereyi açıp da her zaman görmeye alışık olduğu sarayı yerinde bulamayınca düşüp bayılmaktan da kendini alamamış. Hükümdar bir yandan kraliçeyi ayıltmaya çalışırken, bir yandan da Başveziri veziri hemen huzuruna getirmeleri için bağıra çağıra emirler vermiş. Adamlar koşturmuş, şaşkınlık, telaş, heyecan saraydan taşarak bütün şehre yayılmış. Derken baş vezir soluk soluğa çıkagelmiş. O da hayretler içindeymiş. Güç bela kendine gelen kraliçe bu sefer de çırpına çırpına ağlamaya başlamış. Başvezir vezir izin verin ağlasın efendimiz demiş. Böyle hallerde gözyaşı iyilik verir. Kraliçe bir yanda gözyaşlarıyla açılmaya çalışırken, öbür yanda da hükümdarla başvezir kendi aralarında konuşmaya durmuşlar. Bir ara başvezir demiş ki, Efendimiz, öyle bir başlangıcın günün birinde böyle bir sonuç vereceğini bendenizde ta eskiden Yüce Efendimiz'e bildirmiştim. Yine söylüyorum, bütün bu işlerin insan gücüyle başarılmasına imkan yoktur. Bu olsa olsa sihir gücüyle olabilir. Hükümdar uğradığı felaketten kendine sinsice bir övünme payı çıkartmaya yeltenen başvezire öfkeyle sormuş. Olan oldu. Şimdi ne yapacağız? Siz onu söyleyin. Başvezir yine o şeytani zekasıyla şöyle demiş. Ferman buyurun muhafızlar önce şehri kuşatsınlar. Sonra bir bölük muhafız da avda bulunan damadınızı aramaya gitsin. Bu işlerin iç yüzünü bilse bilse ancak o bilir. Hükümdar, baş düşüncesini kabul ederek hemen ferman çıkarmış. Kısa zamanda şehir kuşatılmış. Sonra bir bölük muhafızına da ''Gidin, damadım olacak o haini ölü ya da diri yakalayıp hemen buraya getirin.'' emrini vermiş. Muhafızlar rüzgar yeleli atların sırtında düşmüş yollara. Dik başı dağlara varmışlar. Kocaman bir ağacın gölgesinde... Av yorgunluğunu gidermekte olan delikanlıyı bulmuşlar. Hükümdarın emrini bildirdikten sonra ellerini kollarını sıkıca bağlayarak at üstünde çeke çeke saraya doğru yollanmışlar. 27. Gece Çok sevdiği kızının ardı sıra soğukkanlılığını, huzurunu da kaybeden, öfkeden içi içine sığmayan hükümdar, acaba yoksul terzinin oğlunu öldürtecek mi dersiniz? Güneşli güzel günlerin ömrü bu kadar kısa mı sürecekti? Atları, rüzgar yeleli muhafızlar şehrin doğu kapısından içeri girmişler. Gözleri gök mavisi, saçları sarı buğday başağı o güzelim delikanlının at benzini güneş ısırmış, sırmalardan, ipeklerden yapılma şahane giyimini toz duman bürümüş. Kıyıda köşede ne kadar korku ve şaşkınlık varsa davranıp yürümüş. Atlar halden anlamaz, muhafızlar emir kolu. Sonu belirsiz bir büyük aşk uğruna bağlanmış delikanlının eli kolu. Söyler dili söylemez olmuş. Pırıl pırıl gün ortasında bir kara gecedir sarmış dört yanını. Yanağını beziyen güller sararıp solmuş. Yorgun nal sesleri görgülü şehrin kaldırımlarında yayılıp giderken, çok sevdikleri delikanlının, Bu halinin neye yoracaklarını bilemeyen meraklı bir kalabalık muhafızların peşine takılmış. Konuşa fısıldaşa ve her adımda sayıları daha da artarak saraya doğru yollanmışlar. Muhafızlar önde, elikolu kız kıvrak bağlı delikanlı ortalarında, şehir halkı peşlerinde geniş caddelerden, dar sokaklardan geçmişler. Derken sarayın önündeki büyük alana gelip durmuşlardı. Alan fırtınalı bir insan denize olmuş, başlamış uğuldamaya. Muhafızların başı atından inmiş, girmiş demir kapıdan içeri varmış. Hükümdara buyruğunu yerine getirdiklerini, delikanlıyı dik başlı dağlardan diri diri alıp geldiklerini bildirmiş. Öfkeden yüzü mosmor kesilmiş, kızarık gözleri dışarı uğramış, deli gibi kudurmuş koca bir kaplan gibi odada dört dönen hükümdar bir ara... Köşede büzülmüş kalmış olan başvezirin önünde durup demiş ki ''Kararım kesindir. Beni gözümün bebeği biricik kızımdan ayıran bu hainin ben de canını gövdesinden ayıracağım.'' Başvezir bu karara için için sevinirse de sonunda sorumluluk döner dolaşır yine kendine gelir korkusuyla dili bağlanmış bir şey diyemeden sadece önüne bakıp susmuş. Belli ki Hükümdar işleyeceği günaha bir ortak aramaktaymış. Başvezirden umduğu karşılığı alamayınca yine odada deli gibi dolaşmaya başlamış. Bu sırada kraliçe çıka gelmiş. Keder, üzüntü kraliçeyi acınacak bir hale getirmiş. Hükümdar kraliçeyi görünce hemen gidip karşılamış. Getirip bir divana oturtmuş. İçeride bütün ağırlığıyla kapkara bir ölüm sessizliği, Dışarıda sarayın önündeki alandaysa dalga dalga kabarıp coşan merak ve heyecan uğultusu. En sonunda kraliçe dayanamayarak bitkin bir sesle hükümdara sormuş. Neye karar verdiniz efendimiz? Hükümdar başvezire şöyle bir baktıktan sonra demiş ki, Henüz bir karara varamadık ama ben bu hainin boynunu vurdurmak istiyorum. Başka türlü öfkem yatışmaz. Kraliçe, Karar Yüce Efendimizindir. Yalnız beni düşündüren bir nokta var. Nedir? Böyle ağır bir cezayı gerçekten hak etmiş olduğuna emin misiniz? Uğradığımız felaketi küçümsüyorsunuz galiba. Hayır, küçümsemiyorum. Ancak ölüm en son çaredir diye düşünüyorum. Sizin gibi adaletli bir hükümdarın bir anlık öfkeye yenilmesine gönlüm razı gelmiyor. Peki ne yapmamı uygun buluyorsunuz? Bence kesin kararınızı vermeden kendisini bir sorguya çekmeniz daha doğru olur. Böylece artan ömrünüzü pişmanlık acıları içinde kıvranarak geçirmek zorunda olmazsınız. Pişmanlık acısını ben şu anda bütün dehşetiyle duymaktayım. Nasıl ettim de canımın yarası olan kızımı böyle ne ödüğü belirsiz birine veriverdim. Kader sonunda bana bu oyunu da mı oynayacaktı? Güçlü ve olgun kimseler felaket karşısında şaşırmazlar. Tanrı insanları çoğu zaman zor durumlara düşürerek onları sınavdan geçirir. Böyle bir sınavdan vicdan huzuruyla çıkmak isterseniz yerinde karar vermeniz gerek. Yerinde karar vermek için de çok düşünmelisiniz. Düşünebileceğim kadar düşündüm. Onu mutlaka öldürteceğim. Demek son sözünüz bu. Evet, öldürtmeden önce... Bir kere sorguya çekmek istemiyor musunuz? Hayır. Benim yerime ölüm sorguya çeksin onu. Hem daha fazla da bekleyecek değilim artık. Başvezir. Hükümdarlık kraliçe arasındaki bu konuşmayı deminden beri karma karışık duygular içinde dinleyip duran başvezir yerinden doğrulmuş ve "Buyurun yüce efendimiz." demiş. Hükümdar son kararını veren bir insanın kesin konuşmasıyla "Hemen git baş celata emrimi bildir." Dedikten sonra eklemiş. O haini ölüm parkına götürsün ve tez vakitte başını gövdesinden ayırsın. Başvezir huzurdan ayrılmış, haber göndererek baş celladı çağırtmış ve hükümdarın kararını bildirmiş. Cellat hemen davranmış. Adamlarıyla birlikte sarayın büyük kapısından çıkıp yakıcı güneş altında eli kolu bağlı, aç susuz bitik bir halde muhafızların arasında bekleyip duran delikanlıya doğru Korkunç adımlarla yaklaşmış. Can alıcıların geldiğini gören halk, çok sevdikleri delikanlının acı sonunun gelip çatmış olduğunu anlayarak başlamış bütün coşkusuyla uğuldamaya. Derken bir ara kalabalığın arasından ''Bu cömert yiğiti öldüremezsiniz. Kimse elini süremez ona. Önce bizi öldürün, sonra onu. Pişman olmak istemezseniz bu işten vazgeçin.'' diye bağırmalar işitilmiş. Başcellat, Dönüp bu hali şaşkınlıkla izleyen başvezire bakmış. Başvezir cellata dur bekle işaretini verdikten sonra telaşla gitmiş, durumu hükümdara bildirmiş. Zaten öfkesinden içi içine sığmayan hükümdar bu sefer büsbütün çılgına dönmüş. Kim benim emrime karşı koyabilir diye gürlemiş. Kararım karar, git söyle hemen orada herkesin gözü önünde başını vursunlar. İşitmiyor musun başvezir? Sana söylüyorum. Korku ve şaşkınlıkla önüne bakıp durmakta olan başvezirin ses çıkarmasına kalmadan kraliçe söze karışmış. Efendimiz, bu ölüm kararından mutlaka vazgeçmeniz gerekiyor. Biraz önceki korkularımda ne kadar haklı olduğumu işte kendiniz de görüyorsunuz. Onu öldürtmekle başımıza yeni yeni dertler açılacaktır. Hükümdar Böyle zamanda bana destek olacağınıza önüme geçiyor, yolumu kesiyorsunuz. Bu halinize bakınca özlemiyle yanıp tutuştuğumuz biricik kızımıza karşı sevginizden kuşkulanmak geliyor içimden. Onu öldürtmeme niçin engel olmak istiyorsunuz anlamıyorum. Kraliçe, onu öldürtmekle kızımıza kavuşmuş olmayacağız ki. Ayrıca şunu da söyleyeyim, kızıma karşı olan sevgimden kuşkulanmanıza bir saniye bile dayanamam. Bunu söyleyebilmek için benim ne halde olduğumu görmeniz gerekiyor. Hükümdar, aklım karışık oldu. Üzüntümden, kızgınlığımdan ne dediğimi ne diyeceğimi şaşırdım. Seni incitmek istemezdim. Bağışla beni. Fakat böyle duramam. Bir şeyler yapmalıyım. Kraliçe, izin verirseniz böyle bir durumda ne yapılması gerektiği konusunda düşüncemi belirteyim. Hükümdar, buyur seni dinliyorum. Kraliçe, damadımızı, hükümdar, o haine damadımız deme artık. Bu söz ona yaraşmıyor çünkü. Kraliçe, peki, yoksul terzinin oğlunu huzurunuza kabul edip önce bir sorguya çekiniz. Olanı biteni kendisinden dinledikten sonra kesin kararınızı verirsiniz. Hükümdar, pekala, dediğiniz gibi olsun. Başvezir. Bu gidişin sonu nereye varacak diye deminden beri merak içinde bir köşede bekleyen başvezir 2-3 adım ilerlemiş, saygıyla eğilerek "Buyur yüce efendim." demiş. Hükümdar devam etmiş. "Git muhafızların gözcülüğü altında o haini huzuruma getir." Başvezir "Baş üstüne efendimiz." demiş ve gitmiş. İçerideki görüşmenin sonunu heyecanla beklemekte olan halk Başveziri büyük kapının önünde görünce önce bir kaynaşmış, bulanmış, sonra durulmuş. Bu sırada telalin biri yüksekçe bir yere çıkmış, yüce hükümdarın delikanlıyı bağışladığını, öldürtmeyeceğini bildirmiş. Bunu duyan kalabalık, sevinç çığlıklarıyla coşmuş, taşıp köpürmüş. Fakat çok geçmeden eli kolu bağlı, perişan görünüşlü delikanlının iki yanında çift sıra muhafızlarla, Sarayın büyük kapısına doğru götürülmesi yeniden kaynaşmalara yol açmış. Kalabalığın içinden, ''Nereye götürüyorsunuz? Onun canı bizim canımıza bağlı. Gerçekten bağışlandıysa çözün ellerini bırakın.'' diye bağırmalar işitilmiş. Bunun üzerine başvezir, delikanlının bağlarını çözdürmüş ve hükümdarın delikanlıyla görüşmek istediğini, onun için huzura götürüldüğünü, biraz sonra yine sağ salim dönüp geleceğini ilan etmiş. Etmiş ama farkı dolduran halk o dönüp gelesiye yerinden kımıldamamaya karar vermiş. Başvezir ve muhafızlar delikanlıyı huzura iletmişler. Kapıdan girer girmez hemen yer öpen delikanlı hükümdarla kraliçenin önünde el pençe divan durup saygıyla beklemiş. Hükümdar delikanlının toz toprak içindeki giyimine, soluk benzine, bitkin haline şöyle bir bakmış. Yüreğinin derinliklerinde bir titreme, bağrında acı bir yanma olmuş. Nasıl olmasın? Bir zamanlar sevgili damadım diye şefkatle sarıldığı, sofrasında baş köşeyi verdiği, varlığıyla bütün ülkesine karşı övündüğünü, gurur duyduğunu söylediği o Levent delikanlı, şimdi şu perişan haliyle huzurunda el pençe duran delikanlı değil miydi? Hükümdar aklından bunları geçirirken, Kraliçenin de gözleri bulutlanmış. Hatta bir ara başını yana çevirerek mendilini gizlice gözlerine dokundurmuş. Hükümdar, acayip duyguların çalkantısı içinde, kendini güçlükle tutup delikanlıya bakarak şöyle söze başlamış. Anlat bakalım, üstümüze çöken bu felaketin sebebi nedir? Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan delikanlı, felaket sözüyle ne demek istediklerini sormuş. Bunun üzerine kraliçeyle göz göze gelen hükümdar olanı biteni başından sonuna kadar anlatmış. Dinledikleri karşısında delikanlının perişanlığı, hayrete, şaşkınlığa derken korkuya çevrilmiş. Olup bitenleri ilk defa kendilerinden duyup öğrendiğini söyleyerek şanlı prensesi gönül tahtının biricik sultanını kanı ve canı pahasına da olsa bulup getirmek için kırk gün zaman vermelerini rica etmiş. Eğer kırk gün içinde siz kızınıza, ben de sultanıma kavuşmayacak olursak, işte söylüyorum, benim celladım siz olun. Kanım da, canım da helaldir, demiş. Hükümdar, peki, dileğini kabul ediyorum. Yarından sonra sana kırk gün izin. Şunu da söyleyeyim ki, Kuru canını kurtarmak için beni aldatmaya kalkma. Dünyanın neresine gidersen git, yine avcumun içindesin. Tek kurtuluş yolun bizi sevgili kızımıza kavuşturmaktır. Bunu böyle bil. Delikanlı sevinçle, sözüm söz efendimiz demiş. 39. gün gelmezsem, 40. gün mutlak huzurunuzdayım. Kanım da sizin canımda. Sonra iyilmiş, yer öpmüş, Geri geri giderek huzurdan ayrılmış. Dışarıda bekleşen halk delikanlının sağ salim içeriden çıktığını görünce hükümdara dualar ederek sevinç içinde dağılmış, eriyip kaybolmuş. Delikanlı arka sokaklardan geçerek doğruca kenar mahalledeki eski evlerine gitmiş. Odasına kapanıp işe nereden nasıl başlaması gerektiğini düşünmeye koyulmuş. O gün akşama kadar, akşamdan sabaha kadar durmadan düşünmüş. Sonunda yeni güneşle beraber gözetlemiş sağ solu, tutmuş ormana giden yolu. O gitmiş, yol gitmiş, o gitmiş, yol gitmiş. Derken öğle üzeri bir dere kenarına vardığında bacaklarının gücü tükenmiş. Tökmüş suyun yanına yarı baygın, yarı aygın bir süre uzanıp kalmış. Nice sonra gövdesine biraz can gelince, Doğrulmuş, elini yüzünü yıkayarak serinlemek için dereye inmiş. Titreyen ellerini pırıl pırıl akıp giden buz gibi suya daldırmış. Daldırmasıyla sol elindeki gümüş yüzüğü görmesi bir olmuş. Bu yüzük ona ölüm kuyusunu, ölüm kuyusundan nasıl kurtulduğunu hatırlatmış. Hemen büyük bir sevinçle elini üç defa yüzeye sürtmüş demeye kalmadan karşısında bir dev belirerek şöyle demiş. Geldim efendimiz. Emredin. Delikanlı, sen yüzün kölesisin değil mi diye sormuş. Dev, evet efendimiz. Yüzün ve dileklerinizin kölesiyim. Emredin deyince Delikanlı, "Çabuk sarayımı içindekilerle birlikte eski yerine getir." emrini vermiş. Bunun üzerine Dev, "Ne yazık ki bu dileğinizi yerine getiremeyeceğim efendimiz." diye utanarak karşılık vermiş. ''Çünkü bu iş benim gücümün dışındadır. Başka bir dileğiniz varsa boynum kıldan incedir.'' Bu sefer delikanlı, ''Peki öyleyse beni hemen sarayımın bulunduğu yere götür.'' demiş. Dev de, ''Emriniz bağış üstüne ama önce sarayınızın nerede bulunduğunu bir öğrenmeliyim. Bunun için de bir an izin istiyorum sizden.'' demiş ve delikanlının, ''Peki git ve hemen gel.'' Demesi üzerine gözden kaybolmuş. 28. Gece Sarayın nerede bulunduğunu anlamak için kaybolan dev az sonra oğlanın yanında belirmiş ve ''Emrinizi yerine getirmeye hazırım efendimiz'' demiş. Dev böyle deyince delikanlı ''Öyleyse vakit kaybetmeden hemen harekete geç'' emrini vermiş. ''Geçtim, geçiyorum'' demeye kalmamış. Dağlar, ovalar, gökyüzü, bulutlar, bulutlara sürtünerek uçup giden kuşlar, hükümdarın hiddet ülkesinde ne var ne yoksa hepsi bir anda değişmiş, delikanlı kendini dünyanın uzak mı uzak bir köşesinde, dalları göklere vuran ulu ağaçlar arasına gizlenmiş sarayının yanında bulmuş. Çevre yanı şöyle bir gözden geçirmiş, görünürlerde kimseyi görememiş. Derinden derine fısıldaşma gibi, göğüs geçirme gibi bir ses duymuşsa da, bunun ulu ağaçların dalları ve yaprakları arasından geçen hafif bir akşam rüzgarı olduğunu anlayarak rahatlamış. Güneş batmış, gün bitmiş, karanlığın kapıları usul usul açılmış. Deliler, divaneler gibi sevdiği, uğruna can baş koyduğu, Özlemiyle yana yana kül olduğu dünyalar güzeli prensesle arasındaki dağlar, denizler kalkmış, şimdi yalnız duvarlar, 3-5 adımlık bir yol, bir de bitmez tükenmez gibi görünen bir gece kalmış. Geceye aldırmasa, aşı verse duvarları, gönlünün sultanını varıp bir yol görüverse olmaz mı? Olmaz elbette. Çünkü bilirsiniz, felakete giden yol, Çoğu zaman sabırsızlıktan geçer. Sabırsa zehirli bir lokmadır. Doğru. Ama işin tuhafı şu ki bu lokmayı yiyen değil de yemeyen ölmüş. Dilerim ömrünüz sabır lokmalarıyla dolu ve yolunuz mutluluk yolu olsun. Bunca yorgunluk, uykusuzluk hele üzüntü delikanlıyı bitkin düşürmüş. Bir bakıma prensese bu haliyle görünmeyi de pek istememiş. Akşamın hayrından sabahın kötülüğü daha iyidir diyerek ağaçların kuytu bir köşesine çekilmiş yaprakların fısıltısını suların mırıltısını dinleye dinleye yumulu gözlerinin ardında Prensesin hayali uykuya gömülüp gitmiş hangi gecenin sabahı olmamış ki o gecenin sabahı olmasın sular uyanmış kuşlar uyanmış delikanlı onlardan da önce uyanmış karanlık çekilip gitmiş Yüksek yüksek dağların dorukları gün ışığına boyanmış. Delikanlının bahrı özlem ateşiyle yanıp kavrulmaktaymış. Artık daha fazla dayanamamış. Ağaçların kalın gövdesi arkasına sine sine yaklaşarak doğuya bakan pencerelerin tam karşısına geçip beklemeye tasarılar yapmaya başlamış. Çok sürmemiş, bir çift pamuk el pencerelerden birinin kanatlarını açmış, sabah güneşinin pırıl pırıl ışıklarıyla Yaprak ışırtısı ve kuş cıvıltıları içeriye doldurmuş. Bu pencere prensesin yatak odasının penceresiymiş ama pamuk eller onun elleri değilmiş. Delikanlının bağrındaki ateş büsbütün artmış. Sabrı azaldıkça azalmış. Derken pencerenin önünde bir dilber belirmiş. O delikanlıyı görmemiş ama delikanlı onu görmüş. Görüp bakmış ki ne Nedimelerden biri. Hemen saklandığı ağacın arkasından fırlamış, el kol sallayarak Nedime'nin gözlerini üzerine çekmiş. Nedim'e gözlerine inanamamış, sabah sabah düş gördüğünü sanmış. Düş müydü, gerçek miydi demeye kalmadan bir daha bakınca efendisini hemen tanımış, sonra koşarak hanımına müjdeyi vermiş. Nedim'i gördüğüne inanamadığı gibi hanımı da duyduğuna inanamamış, deli gibi pencereye atılmış Bir bakmış, bir daha bakmış, evet ta kendisi. Canı, neşesi, umudu, sevinci, sevgisi gönlünün hayatının biricik efendisi. Heyecandan başı dönmüş, düşüp verecek gibi olmuş. Ya delikanlı, sevincinden haykırmamak için kendini güçlükle tutmuş. Prenses Nedime'ye bir şeyler söylemiş, sonra birlikte pencereden çekilip gitmişler. Delikanlı bu gidişin merakıyla kıvranıp dururken bir ara sarayın öbür köşesinde Nedime'nin kendisini çağırmakta olduğunu görmüş. Görmesiyle gergin yaydan fırlayan ok gibi o yana atılması bir olmuş. Sağ solu iyice gözetledikten sonra yan kapıların birinden usulca içeri girmişler. Şimşek hızıyla merdivenleri çıkmışlar. Koridorları yer gibi geçmişler. Bir de ne görelim Karşılıklı açılan kollar kıskacık gibi birbirine dolanı vermemiş mi? Ben Tanrı hiçbirinize ayrılık acısını tattırmasın derim. Özlemle birbirine kavuşan kollar nice sonra gevşemiş, çözülmüş, yangınlı iki yürek varıp bir divana diz dize oturmuş. Keder, üzüntü prensesin gül benzini soldurmuş, o sürmeli ceylan gözlerinin pırıl pırıl ışıklarını komamış öldürmüş. Delikanlı gönlünün sultanını bu halde görmekten son derece içlenerek heyecanını bastıra bastıra şöyle söze başlamış. Bize bu acıyı çektirene binlerce defa lanet olsun. Güzelim gül benzinizi solduran iyi gün görmesin. Anlatın bana lütfen bu felaket nasıl başınıza geldi? Prenses gözleri dolu dolu olanı biteni başından sonuna kadar anlattıktan sonra demiş ki bilemedim. Satıcı kılığını bürünen ihtiyarın can düşmanımız olduğunu bilemedim. Sizi annemle babamı ve mutluluğumu bir anda kaybediverince artık yaşamaktan da umudumu kesmiştim. Günlerim, gecelerim gözyaşlarıyla geçiyordu. Beni bu durumdan ancak ölüm kurtarır diyordum. Hatta ölümle buluşmak için birkaç defa deneme bile yaptım. Fakat her seferinde içimden gelen bir ses, sakın böyle bir şey yapma. diyordu. Acılarına yenilip de aklına, vicdanına ihanet etme. Ölüm seni kurtarsa bile seni sevenleri büsbütün mutsuz edecektir. Hem şunu da bil ki Tanrı kendini öldürenleri lanetler. İşte bu ses beni ölümün kucağına atılmaktan korudu. Delikanlı Yüce Tanrı sevenlerin yardımcısıdır güzel prensesim. Umutsuzluğa kapılmamak gerekir. İşte ben de Tanrı'ya inanarak Çektiğim bütün acılara rağmen yaşamaya devam ettim. Çok şükür bunun karşılığı da size yeniden kavuşmak oldu. Şimdi Ulu Tanrı'dan bir tek dileğim daha var. Nedir? Annemle babama da kavuşmak. Bu dileğinizin de en kısa zamanda yerine geleceğine emin olabilirsiniz. Yalnız hemen harekete geçebilmek için önce sizden öğrenmek istediğim bazı şeyler var. Ancak hepsinden önce annemi de görmeliyim bir kere. Şu anda annenizle görüşmenizin iki tehlikesi var. İki tehlike mi dediniz? Nedir bunlar söyleyin bana. Evet söyleyeyim. Birincisi, anneniz bu felaket başımıza geldiği günden beri üzüntüsünden hasta yatmaktadır. Sizi birden karşısında verirse belki coşkunluktan kalbi durup ölebilir. İkinci tehlike de ihtiyar seyirbazın buraya gelme saatinin yaklaşmasıdır. Yine de karar sizin. Annemin hastalığına çok üzüldüm. Onu görmek isteyim, şimdi daha da şiddetlendi. Ne yapsam acaba? Bence her şeyden değerli olan vaktinizi iyi kullanıp bir an önce kurtulma çarelerini aramaya girişseniz daha doğru olur. Haklısınız. Şimdi söyleyin bana. İhtiyar sihirli lambayı nereye bırakıyor? Hiçbir yere bırakmaz. Her zaman yanında taşır. Hmm. Peki ne zamanları gelir buraya? günde iki defa bir kuşluk vakti bir de gün batınca size şimdiye kadar bir kötülüğü dokundu mu Hayır ne bana ne de saraydakilerden herhangi birine karşı bir kötülüğü dokundu yalnız her gelişinde yoksul Terzi'nin oğlunu beklemekten hala umudunu kesmedin mi diye sorar Ben de her seferinde hayır diye karşılık veririm bunun üzerine Peki modunu kestiğin, kararını verdiğin zaman bana bildir der, çıkıp gider. Umut kesmenin ne demek olduğunu ben ona öğreteyim de anlasın. Nasıl hareket etmemiz gerektiğini artık kararlaştırabiliriz. Biraz acele etseniz çok iyi olacak. Çünkü saat epey ilerledi. Bakarsınız geliverir. Sonra her şey birden mahvolur. Peki, benim tasarladığım şey şu. İhtiyar sehirbazı bu gelişinde güler yüzle karşılayacak ve... Bu akşam hoşça bir vakit geçirmek ister misiniz diye soracaksınız. Elbette böyle bir teklif onu sevinçten deli edecektir. Zengin bir sofra kurmaları için hizmetkarlara emirler vereceksiniz. Korkuyorum. Vakit daraldıkça içime bir sıkıntı basıyor. Kapı açılıp içeri giriverecek sanıyorum. Gitseniz iyi olur. İkindiye doğru tekrar geldiğinizde tasarladıklarınızı tamamlarız. Peki gideyim. Yalnız geldiğimde yan kapıdan kolayca girebilmem için gerekli hazırlıkları yapmayı herhalde unutmazsınız. Merak etmeyin, ben gereken her şeyi yapar ve yaptırırım. Özlemle, heyecanla tutuşup yanan sevgi dolu iki yürek, iki çift kol arasında bir süre sıkışıp kalmış. Sonra delikanlı bir gölge gibi sessizce, gürültüsüzce saraydan uzaklaşmış. Gide gide ağaçlıklı tepenin ardında kurşun kubbeleri ışıl ışıl yanan şehre varmış. İçinden türlü kokular taşan büyük bir dükkana girmiş. Bir sarı altın vermiş, küçük bir paket toz almış. Sonra derelerden sinerek, tepelerden inerek, yolsuz yollardan geçerek, sarayın çevresini kuşatan kalın gövdeli, koca koca dallı ulu ağaçların arasına gelip sokunmuş. Bu arada vakit kuşluğa ermiş, ihtiyar sihirbaz kara yüzü, kara sakalı, kapkara istekleriyle saraya girmiş. Prensesin odasına varmış ve yamacında durup sormuş. ''Loksul terzinin oğlundan hala umudunu kesmedin mi?'' Prenses de güleç yüzde ''Kestim'' diye karşılık vermiş. İhtiyar sihirbaz prensesin güleç yüzüne şaşmış Tatlı sözüne deliler gibi sevinmiş. Bu akşam hoşça bir vakit geçirmek ister misiniz sorusuysa ihtiyar sihirbazı az kalsın öldüre yazmış. Prenses zengin bir sofra kurmaları için hizmetkarlara emirler vermiş. O bu emirleri verirken ihtiyar sihirbazda verilen hoşça vaktin hayaliyle gün batar batmaz gelmek üzere kara yüzü, kara sakalı, Kapkara istekleriyle saraydan çıkmış. O gide dursun bu arada görgülü güneşte durmadan duraklamadan gitmiş derken gölgelerin boyu ağaçların arasında saklanmış duran delikanlıya vaktin ikindiye erdiğini söylemiş. Delikanlı yoksa geç mi kaldım telaşıyla yerinden fırlayarak çevresini şöyle bir gözden geçirmiş ve koşarak gidip yan kapıdan girmiş. Prensesin odasına varmış. Prenses demiş ki teklifimi sevinçle kabul etti. Şimdi anlatın bana yapacaklarımızı. Ziyafette ne yapmamı istiyorsunuz? Söyleyeyim. Ziyafette şarap içeceksiniz. Şu paketin içindeki tozu önceden kendi kadehinize boşaltacaksınız. Aman bunu o görmeden yapmaya çok dikkat edin. Sonra bir ara bu mutlu gecemizin şerefine kendi kadehimi size sunuyorum. Siz de kadehinizi bana verin lütfen diyeceksiniz. Prenses, ya kuşkulanır da kabul etmezse? Delikanlı, hiç sanmıyorum. Muradına ermek umuduyla hiçbir dileğinize karşı koymayacaktır. Prenses, peki diyelim ki kabul etti ve içti. Sonra ne olacak? Delikanlı, sonra ne olacağını, nasıl olacağını göreceksiniz. Prenses, her şeyi bilmeliyim ki. Ben de ona göre davranayım. En küçük bir yanlışlık ikimizin de hayatını sona erdirir. İhtiyar Siirbaz'ın neler yapabileceğini siz benden daha iyi bilirsiniz. Delikanlı, sakın hiçbir şeyden korkmayın. Bu paketin içindeki toz bir değil, kırk canı olsa kırkının da o anda hakkından gelir. Hem şunu da söyleyeyim ki, ziyafet başlamadan çok önce ben yandaki odada gizlenmiş olacağım. İç ığılığınız beni hemen harekete geçirebilir. Eğer toz istediğim sonucu tas tamam vermezse o zaman hançerime ve bileğime iş düşüyor demektir. Prenses Ama bu çok tehlikeli bir iş. Delikanlı Kurtulmak için bu tehlikeyi göze almaktan başka çaremiz yok. Siz dediklerime uygun hareket ederseniz hiçbir zorlukla karşılaşmayız. Prenses Korkuyorum fakat inanıyorum. Söylediklerinizi kusursuz yapacağıma inanabilirsiniz. Böylece danışıp konuşurlarken, güneş batının yokuşundan aşağı hızla kayıp inmiş. Delikanlı kalkmış, yan odaya çekilmiş, dipteki kadife perdenin arkasına gizlenmiş. Yüreği kuş gibi çırpınan prenses, ziyafet sofrasını son bir defa gözden geçirerek, nedimelerle hizmetkarları gönderdikten sonra kapıyı kapamış, Paketteki tozu kendi kadehine boşaltmış. Yarısı dağların ardında, yarısı gökyüzünde kalan güneşe bakarak beklemeye başlamış. İçinden de bu güneş acaba ihtiyar seyirbazın son güneşi mi olacak diye geçirmiş. 29. Gece Prenses ayna önünde kendine son çeki düzeni verirken kadife perdenin arkasındaki delikanlı da sivri uçlu hançerini bir kere daha gözden geçirmiş. Bu arada kötü sihirbaza hak ettiği sonucu hazırlayan zaman da bir arpa boyu daha yol almış. Prenses, üzgünlük yuvasına dönen o sürmeli ceylan gözleri ve sevdiklerinden ayrılmanın soldurduğu gül yanaklarıyla aynadan ayrılıp pencerenin önüne doğru giderken kapı açılmış, Nedimelerden biri içeri girerek ihtiyarın geldiğini haber vermiş. Heyecanını güçlükle yenmeye çalışan prenses, Yalancı bir sevinç maskesiyle hemen varmış, ihtiyar sihirbazı kapıda karşılamış, övgü dolu sözlerle, davranışlarla buyur edip zengin ziyafet sofrasına oturtmuş. Kendisi de yamacında yerini almış. Gördüğü güzellik, duyduğu güzel sözlerden ihtiyarın başı dönmüş. içini dalga dalga sevinç duyguları kaplamış. Hayran bakışlarla prensesi bir, bir daha süzdükten sonra, kendinden geçmiş bir sesle şöyle demiş. Acaba rüya adamıyım? Gerçekte miyim? Bir türlü bilemiyorum. Prenses: Niçin böyle diyorsunuz efendimiz? İhtiyar: Bana bu derece sevgi ve güler yüz göstereceğinize hiç inanamıyordum da onun için. Prenses: Düşündüm. Çok düşündüm. Üzüntünün sonu olmadığını anladım. Demek yazım böyle yazılmış. Boyun eğmeliyim dedim. İhtiyar, bunları sizin söylediğinize hala inanamıyorum. Prenses, haklısınız. Daha düne kadar ben de böyle düşünebileceğimi, sizinle böyle konuşabileceğimi aklımdan bile geçirmiyordum. Çünkü dün umut besliyordum. İhtiyar, anlıyorum. Demek bugün umudunuz kırıldı. Prenses, saklamanın hiç yararı yok. İtiraf edeyim. Evet, umudum kırıldı. İhtiyar, Yani sevgilinize bir daha kavuşamayacağınıza iyice inandınız artık. Prenses: Evet, şu andan sonra geride ve uzakta kalanları hatırlamamaya karar verdim. Bunun içinde işte gördüğünüz gibi tamamen değişik bir insan oldum. Tek düşüncem, tek dileğim şu. Vaktimi sizinle hoş geçirmek. İtiyar: Dünyayı bağışlasaydınız beni bu derece sevindiremezsiniz. Hadi öyleyse yiyelim, içelim. Prenses, gün sizin, buyruk sizin. Yalnız efendimize bir teklifim var. İhtiyar, teklif demeyiniz, emir deyiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Prenses, bizim ülkede bir gelenek vardır. Sevenler önce kendi kadehlerinden değil, sevdiklerinin kadehlerinden içerler. Ben de kendi kadehimi size sunuyorum. Sizin kadeyinizi de bana vermenizi rica ediyorum. İhtiyar, Eminiz bağışım üstüne. Böyle bir teklif şu dünyada kaç ölümlüye rast gelir. O güzel dudaklarınızdan dökülen bu tatlı sözlere karşılık kadehimi değil, canımı isteseniz hiç düşünmez veririm. Buyurun, işte kadehim sizin. Prenses, teşekkür ederim efendimiz. Ben de size sevgimle, sevincimle dolu kadehimi sunuyorum. İhtiyar, içelim sizin şerefinize. Daha şimdiden sarhoş olan ihtiyar sihirbaz, kadehi öyle bir hırsla boğazından aşağı boşaltmış ki, hık demeye vakit kalmadan canı gövdesinden çekilmiş, sofradan düşüp yere serilmiş. Bunu gören prenses hemen yandaki odaya koşmuş, durumu delikanlıya bildirmiş. Delikanlı gelip bakmış ki ne baksın, can gitmiş, gövde kalmış, kötülük cezasını bulmuş. Hak yerini buldu, kötü ihtiyar. diye söylenerek eğilmiş, ihtiyarın koynundan sihirli lambayı almış. Olanı biteni heyecanla izleyen prensese demiş ki, ''Siz lütfen yandaki odaya çekilin.'' Prenses, ''Öyle zamanda yalnız kalmanız doğru olmaz. İzin verin size yardım edeyim.'' Delikanlı, ''Şu anda bana en büyük yardımınız beni yalnız bırakmaktır. Lütfen gidin.'' Prenses, ''Peki nasıl isterseniz?'' Prenses yandaki odaya çekilmiş. Delikanlı yalnız kalınca kapıyı kapamış, sihirli lambaya üç defa elini sürtmüş. Önce derinlerden gelen bir gürültü işitilmiş. Gürültünün hemen ardından da dev adam odanın ortasında belirmiş ve ''Geldim efendimiz, emredin.'' demiş. Delikanlı önce şu yerdekini kaldır yok et emrini vermiş. Sihirli lambanın kölesi ''Baş üstüne efendimiz.'' diyerek giyilmiş doğrulmuş. Bir görünmez olmuş bir görünmüş delikanlı bakmış ki yerde cansız yatan kötü sihirbazı arada bul. Karşısında saygıyla dikilip emir beklemekte olan sihirli lambanın kölesine bu sefer şöyle demiş. Şimdi dinle beni bu sarayı ve içindekileri yine eski yerine götüreceksin. Hadi hemen harekete geç. Saray ve içindekiler sadece bir soluk alıp verme zamanında kalkmış yine eski yerine konmuş. Prensesle delikanlı sofranın başına geçmişler. Kara günlerin acısını çıkararak, konuşa gülüşe, bir güzel yemişler, içmişler. Derken uyku gelmiş, kirpiklere asılmış. Fakat prenses demiş ki, Yüce Tanrı'nın yardımıyla biz birbirimize kavuştuk ama, özlem ve acı içinde kıvranan annemle babamı düşündükçe huzursuzlanıyorum. Vakit geç de olsa yurdumuza sağ." E sen geldiğimizi onlara bildirirsek iyi olur. Delikanlı, ben sizin gibi düşünmüyorum prensesim. Niçin? Delikanlı, bana yapılanlardan dolayı biraz kırgınım. Bu nedenle hemen koşup huzura varmak istemiyorum. Sabah olunca geldiğimizi kendi gözleriyle görsünler. Prenses, baba yüreğinin taşkınlıklarını hoş görmelisiniz. Delikanlı, evet ama... Şehir halkı engel olmasalardı, sorgu sual etmeden neredeyse boynumu vurduracaktı. Kırk günlük zamanı da bin rica ile aldım. Sizi sevmesi beni öldürmesine bir neden yaratır mı? Üstelik bu işte benim hiçbir suçum da yoktu. Prenses, sevinç geçmiş acıları unutturur. Babam size yaptıklarına ve söylediklerine pişman olmuştur. Göreceksiniz, bundan böyle sizi eskisinden daha çok sevecektir. Unutalım artık bunu. Delikanlı, daha doğrusu unutmaya çalışalım. Prenses, olup bitenler bizi yordu. Üzgün düşürdü. Gece azalıyor. Bir an önce uykunun kollarına atılıp dinlenelim. Dil yarasının da, gönül yarasının da iki ilacı vardır. Biri zaman, biri uyku. Güneşin ve yıldızların altında gelip geçmiş nice yaralılar bu iki ilaçla iyileşmişlerdir. Dilerim, Tanrı cümlenizi dil yarasından, gönül yarasından korusun. Yorgun, yaralı gönüller üstüne çöken gecenin kalın yorganı gitgide incelmiş, incelmiş derken tan yerinin ışımasıyla ince kara bir tül halini almış. Her sabah olduğu gibi o sabahta güneşin ilk ışıklarıyla beraber uyanan hükümdar pencerenin önüne varmış. ''Acaba sevgili kızım geldi mi?'' umuduyla sarayın bulunduğu yana bakmış. Bakmış ki o görkemli saray sabah güneşi altında pırıl pırıl yanıp durmakta. Fakat inanamamış. ''Gözlerim beni yanıltıyor. Gidip kraliçeyi çağırayım. Onun gözleri yanılmaz.'' Gidip kraliçeyi çağırmış. Kraliçe bütün bir ömrün sevincini o anda duyarak gördükleri şeyin saraydan başka bir şey olamayacağını söyleyince... Hükümdar hemen atların ve muhafızların hazırlanması için emirler vermiş. Biraz sonra at üstünde kuşlar gibi çırpınan iki yürek saraya doğru yola çıkmış. Onlar gele dursun biz prensesle delikanlının yanına varalım ne ederler görelim. Uyku yapacağını yapmış ikisini de yine eski güzelliklerine neşelerine kavuşturmuş. Delikanlı kendi odasında ağır kumaştan elbisesini giyinip kuşanırken, Nedimeler de prensesi bir çiçek gibi beziyip donatmışlar. Bu sırada muhafızlardan biri hükümdarla kraliçenin geldiği haberini getirmiş. Delikanlı hemen kapıya koşup karşılamış. Damatla kayınpederin kucaklaşmaları görülmeye değermiş doğrusu. Delikanlı kraliçenin elini öperken, Hükümdar daha çok dayanamamış ve hızla merdivenleri çıkmaya koyulmuş. Peşinden delikanlıyla Kraliçede kraliçe de içeri girmişler. Prenses babasıyla annesini merdiven başında karşılamış. Baba kız bir sarılmışlar, iki ağlaşmışlar. Derken kraliçe de dayanamamış, o da kızını özlemle kolları arasına alarak bağrına basmış, bir yandan da gözlerinden sicim gibi yaşlar dökermiş. Kavuşma sevincinin yangınını ancak gözyaşı damlaları söndürebilir. Günün birinde ağlayasınız tutarsa, üzüntüden, pişmanlıktan, ayrılık acısından değil de, özlemini çektiğinize kavuşup sevinçten ağlamanızı, hem de doya doya ağlamanızı dilerim. Prenses annesiyle babasını büyük salona buyur etmiş. Hep birlikte gidip oturmuşlar. İlk heyecanı artık yatışmış olan hükümdar, Derin bir soluk aldıktan sonra şöyle söze başlamış. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Bizi sevindirdiği gibi bütün acı çekenleri de tez zamanda sevindirsin. Hükümdarım bu sözü üzerine, kraliçede pırıl pırıl bir gülümsemeyle yüzü aydınlanmış olarak demiş ki, Tanrı iyilerin ve doğruların her zaman yardımcısıdır. Sevgili damadımızın bizi üstümüze çöken bu büyük felaketten, Mutlaka kurtaracağına inanıyordum. İlk günden beri böyle bir duygu vardı içimde. Bu söz bir an hükümdarın rengini bulandırmış. İlk acı günlerinde delikanlıya söylediklerini, yaptıklarını hatırlayarak pişmanlığın utancıyla bir ürperti geçirmiş. Donuk bir sesle şöyle demiş. Sevgili damadımın kalbini kırdığımı biliyorum. Fakat ne yapayım ki o anda üzüntüm Öfkem bana her şeyi unutturdu. Dünyada biricik umudum, tek avuntum olan kızımdan o şekilde ayrı düşmenin acısıyla ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemez hale düştüm. Benim yerimde kendisi olsaydı herhalde o da böyle davranırdı. Bununla beraber ben yine hepinizin huzurunda söylediklerimden ve yaptıklarımdan dolayı kendisinden beni bağışlamasını istiyorum. Bence önemli olan başlangıç değil, sonuçtur. Kraliçe, Kırgınlıkların en etkili ilacı sevinçtir. Kötülük ortadan kalktığına göre hepimiz çok sevinçliyiz ve kırgınlık diye de bir şey kalmadı artık. Öyle diyeyim, sevgili damadım. Delikanlı, Evet kalmadı efendimiz. Kırgınlık bir kara buluttu, geldi geçti. Kraliçe, Candan dileyelim de bir daha ne gönlümüz kararsın ne güneşimiz. Şimdi sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Bu iş nasıl başladı, nasıl bitti? Olanları olduğu gibi anlatın da merakımız dağılsın. Delikanlı olanları başından sonuna kadar bir bir anlatmış. Hükümdarla kraliçe dinledikleri karşısında heyecandan hayrete, hayretten korkuya, korkudan da dehşete gidip gelmişler. Hikayenin sonunda hükümdar adamlarını çağırmış, kızına ve damadına kavuşmanın sevinciyle şehri baştan başa donatmalarını, 40 gün 40 gece şenlik yapılmasını emretmiş. Adamlar hemen harekete geçmiş. Şehir donanmış, şehirliler donanmış. Sevinç, neşe dizginlerinden boşanmış. Delikanlı zaman zaman şehir içinde yaptığı gezintiler sırasında ortalığa avuçlar dolusu sarı altınlar serper. Karşılığında da pırıl pırıl iyi dualar ve sevgiler toplar gelirmiş. Günler, geceler böylece geçmekte olsun, dünyanın uzak köşelerinden birinde ölen ihtiyar sihirbazın benzeri bir adam, kızgın kumlar üzerine bir takım sayılar yazar, kendi kendine bir şeyler mırıldanır dururmuş. Meğer bu da son derece tehlikeli bir sihirbazmış. Ölen kötü da kardeşiymiş. Abim nerede, ne haldedir diye merak eder, onun için fal açarmış. En sonunda anlamış ki abi artık hayatta değildir. Sihir yardımıyla nerede, nasıl ve kimin tarafından öldürüldüğünü iyice öğrendikten sonra içi kin ve intikam duygusuyla dolu, tutmuş dağlardan, derelerden aşıp giden en uzun yolu. Sihre ne dayanır ki yol dayansın. Güneşler doğup batmış, yıldızlar parlayıp sönmüş, deli rüzgarlar esmiş, coşkun sular durmadan akmış. Derken sihirbazın kardeşi de bir sabah güneşin önü sıra şehre çıka gelmiş. Sorup öğrenmiş ki çernikler prensesle delikanlının şerefine yapılmaktadır. O zaman kini daha da artarak kendi kendine şöyle söylenmiş. Şenliğinizi yasa çevireyim de görün. Abimi tuzağa düşürdünüz ama beni düşüremeyeceksiniz. İşte söylüyorum, mutluluğunuzu, saltanatınızı başınıza yıkmak boynumun borcu olsun. Böyle diyerek gülümüş, heybesini, torbasını bırakıp tasarısını tamamlamak üzere bir hana girmiş. 30. gece İçi kin ve intikam duygularıyla çalkalanan ihtiyar sihirbazın kardeşi, Kapandığı han odasında kara düşüncelerini bir şöyle sıralamış olmamış, bir böyle sıralamış yine olmamış. En sonunda kararsızlık bunaltısıyla odadan dışarı uğrayarak şehirde dolaşmaya koyulmuş. Çarşı yerine geldiğinde birbirlerine ateşli ateşli bir şeyler anlatan gençli ihtiyarlı bir kalabalık görüp yanlarına sokunmuş. Konuşulanlara kulak verince herkesin derdine deva bulan iyi yürekli, İyi dualı ihtiyar bir kadından söz edildiğini anlamış. Bunun üzerine kafasında bir şimşek parlayıp sönmüş. Yanındakilerden birine merakla sormuş. Büyük bir sevgi ve saygıyla sözünü ettiğiniz bu ihtiyar kadın nerede oturur? Soru sorulan kimse sihirbazın kardeşini tepeden tırnağa şöyle bir sözlükten sonra demiş ki Yabancı olduğunuz nasıl da belli. Bu ülkede bu kadının nerede olduğunu bilmeyen yoktur. Sihirbazın kardeşi de şöyle demiş. Yabancılık ayıp değil, ülkenize ilk defa ayak basıyorum. Büyük bir derdim olmasaydı yurdumdan kalkıp buralara kadar gelmezdim. Rica ediyorum, ihtiyar kadının evini gösterin de gidip hayır duasını alayım. Derdimin dermanı var mıdır yok mudur bir sorayım. Sihirbazın kardeşi böyle deyince karşısındaki bu ihtiyar kadının şehrin dışında küçük yoksul bir kulübede tek başına yaşadığını Haftada iki gün şehre inip dertlilere iyilik dağıttığını, yarın da şehre inme günü olduğunu, o zaman kendisini görebileceğini söylemişse de Beliki ricasında ısrar etmiş. Bunun üzerine adamcağız, peki madem hemen gidip görmek istiyorsunuz o halde yürüyün diyerek sihirbazın kardeşini almış, şehrin dışına çıkarmış, basık bir tepenin yamacındaki kulübeyi göstererek işte burada oturur demiş. Seyirbazın kardeşi canı gönülden teşekkür etmiş, ayrılmışlar. Şehir şenlik içinde, seyirbazın kardeşi sabırsızlık içinde soluk alıp verirken, güneş varmış batıdaki dağların tepesine konmuş. Armaniyesinin uçları akşam rüzgarında çırpınan bir kara gölge, baykuş benzeri gözleriyle sağına soluna bakınarak şehrin dışındaki basık tepeye doğru yollanmış. Gecenin yıldız işlemeli kanatları yeryüzünü usul usul kapladığı bir sırada sihirbazın kardeşi titrek kandil ışığıyla aydınlanan küçük yoksul kulübenin önünde durup kapısını hafifçe tıklatmış. İçeriden iyilik, şefkat, acıma dolu yorgun bir ses sormuş. Kim o? Sihirbazın kardeşi acındırıcı bir sesle karşılık vermiş. Dünyanın uzak bir ülkesinden kalkıp iyilik bulmak umuduyla kapınıza gelen zavallı, mutsuz bir dertli. İhtiyar kadın bunu duyunca kalkmış, çatal başlı sopasını dayana dayana gelip kulübenin kapısını açmış ve demiş ki, "Buyur oğlum, hoş geldin. Buyur, gir içeri.'' Derdini veren tanrı elbet dermanını da verir. Böyle diyerek zehirbazın kardeşini içeri almıştı. Sedire eski, yamalı ama temiz bir minder koyup misafirini oturttuktan sonra sormuş. Karnını açma oğul, yemek çıkarayım mı? İstemem, ben buraya yemek yemeye değil derdimi çözümleyin diye geldim. Bu söz, bu tavır ihtiyar kadının içini bulandırmış. Kuşkuyla demiş ki, Dertinin ne olduğunu bilmiyorum ama seni sıkıntıdan kurtarmak için elimden geleni esirgemeyeceğim. Şimdiye kadar kapımdan pişman ve umutsuz dönen olmamıştır. İnşallah sen de boşuna yorulmamış olursun. Madem karnın aç değil, o halde söyle bakayım. Nedir derdin? Sihirbazın kardeşi, Beni dinle ihtiyar. Sözü fazla uzatacak değilim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, benim derdimi senden başka kimse çözümleyemez. İhtiyar kadın, ne demek istediğini anlayamadım. Sihirbazın kardeşi, Demek istediğim şu, bana yardım edeceksin. İhtiyar kadın, her dertliye olduğu gibi sana da yardım etmeye hazır olduğumu sözümün başında söyledim. Fakat derdin nedir, benden istediğin yardım nedir bunları söyle ki ben de ona göre bir şey düşüneyim. Sihirbazın kardeşi, işte söylüyorum. Sen haftada iki gün şehre iniyorsun değil mi? İhtiyar kadın, evet. Sihirbazın kardeşi, Şehre indiğin günlerde ne giyinip kuşanıyorsun? İhtiyar kadın, ben bu dünyadaki yolumun sonuna yaklaşmış yoksul bir kadınım. Sandıklar dolusu çeşit çeşit elbisem yok ki her seferinde birini çıkarıp ötekini giyeyim. Şu anda üstümde ne görüyorsam şehre indiğim zaman başkaları da aynı şeyi görür. Tanrı'nın suyu ve güneşi bol olduğuna göre yıkar yıkar aynı elbiseyi giyerim. Yalan dünyanın yalancı malından elimi eteğimi çekeli çok oluyor. Sihirbazın kardeşi, pekala madem öyle çıkar üstündekileri ver bana. İhtiyar kadın, anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Üstündekileri yani şu anda sırtında ne varsa onları istiyorum. Hadi çabuk ol fazla beklemeye vaktim yok. İhtiyar kadın, bu eski elbise senin bir işine yaramaz oğlum. Sihirbazın kardeşi, sen orasına karışma. Hadi ne diyorsam onu yap. İhtiyar kadın. Peki ama bunları çıkarırsam giyinecek başka bir şeyim de yok. Sonra ben çıplak mı kalayım? Sihirpazın kardeşi. Mızmızlanıp durma. Canını istemiyorum. Üstündeki şu partalları istiyorum. Hadi ne yüzüme bakınıp duruyorsun? Dediğimi duymadın mı? İhtiyar kadın. Dur. Peki. Dediğin gibi olsun. Çıkarıp vereyim. Zavallı ihtiyar kadın. Can korkusuyla davranmış, üstündekileri çıkarmaya koyulmuş. Bu arada sihirbazın hain kardeşi şöyle düşünürmüş. Tasarladıklarımı istediğim gibi yürütebilmek için bu kadını ortadan kaldırmam gerekiyor. En ufak bir düşüncesizlik bütün işleri bir anda alt üst edebilir. Ne diye kendi canımı tehlikeye atayım. Zaten öbür dünyanın kapısına varıp dayanmış. Bir dokunmak işi bitirir. Düşündüklerimi hemen bu gece yapamazsam bir daha da yapamam. Ne demişler? Kork, Tanrı'dan korkmayandan. Sihirbazın kardeşi, zavallı ihtiyar kadının hem sırtındakileri soyup almış, hem de gövdesini cansız yere sermiş. Sonra kendi elbisesini çıkarıp onunkileri giymiş. Yüzünün rengini, biçimini, duruşunu, yürüyüşünü, hatta sesini tıpatıp onunkine benzetinceye kadar... Saatlerce uğraşmış. Sihirbaz oluşu böyle bir işi kolaylıkla başarmasını sağlamış. Derken bu arada gece tükenmiş, yıldızlar çekilip başka gecelere gitmişler. Basık tepenin yamacına güneşin ilk ışıkları düşünce, ihtiyar kadının kılığına bürünen sihirbazın kardeşi de çatal başlı sopası ve olanca hilekarlığıyla şehrin yolunu tutmuş. Her zaman olduğu gibi, O sabahta dertliler ihtiyar kadının geldiğini görünce hemen önüne çıkıp diz çökerek dertlerine çare bulması, iyi duasını esirgememesi için yalvarıp gözyaşı dökmüşler. Yalancı ihtiyar da yaşlı kadına öyle benziyor, öyle ustalıkla hareket ediyormuş ki kimsenin aklına ondan kuşkulanmak bile gelmemiş. Böylece gide gide prensesin sarayına kadar varmış. İki günden beri avda bulunan kocasının yolunu gözlemekte olan prenses de o sırada pencereden bakmaktaymış. Çevresini saran kadınlı erkekli, küçüklü büyüklü bir kalabalığın ortasında ihtiyar bir kadının dualar edip durduğunu görünce merak etmiş, dimelerinden birini çağırıp sormuş. Sarayımın önündeki şu ihtiyar kadın kimdir, niçin çevresine sarmışlar? Nedime pencereye yaklaşıp baktıktan sonra şu karşılığı vermiş: Bu ihtiyar kadın ülkemizin gözbebeğidir. Bütün dertliler onun dualarıyla iyileşirler. Haftada yalnız iki gün şehre iner, dertlilere çare dağıtır. Sonra şehrin dışındaki yoksul kulübesine çekilir, gecesini gündüzünü Tanrı'ya dua etmekle geçirir. Dünyada bir kuru canından başka hiçbir şey yoktur. Gözü de, gönü de tok bir atın kişidir. Prenses bunu duyunca demiş ki, demek adı, ünü, ülkeler aşan, herkesin hayranlıkla sözünü ettiği ihtiyar bu ihtiyardır öyle mi? Kendisini yakından görüp konuşmak isterim. Hadi hemen git çağır, rica ettiğimi söyle. Nedime, baş üstüne efendimiz diyerek prensesin huzurundan ayrılmış, kalabalığın arasına girip ihtiyarı saraya çağırmış. İşte hilekarın beklediği an bu andır. Sevinçten içi içine sığmaz bir halde ama yine de kimselere bir şeycik sezdirmeden düşmüş Nedime'nin ardına girmişler saraydan içeri, çıkmışlar merdivenlerden yukarı, vara vara prensesin huzuruna varmışlar. Prenses ihtiyarı sevgiyle karşılamış, yanına oturması için işaret etmişse de hilekar buna cesaret edememiş. O zaman prenses demiş ki, pekala dilediğiniz yere oturun. Buyurun rahatınıza bakın rica ederim. Sizinle tanışıp konuşmayı çoktan beridir istiyordum. Kısmet bugünmüş. Prenses böyle dedikten sonra Nedim'i yanına çağırarak ihtiyara şerbet ikram etmesini emretmiş. Fakat ihtiyar şerbet içmek istemediğini anlatan bir harekette bulununca bu sefer prenses şöyle demiş. Top gözlü, top gönüllü bir ihtiyar olduğunuzu söylemişlerdi ama... bir bardak şerbeti bile içmekten çekineceğinizi doğrusu bilmiyordum. Çağrımızı kabul edip yanıma geldiğiniz için size nasıl teşekkür etsem, ne yapsam. İster misiniz size sarayımı gezdireyim? Belki böylece bir dileğinizi yerine getirmiş olurum. Ne dersiniz? Size bir teklifim var. Umarım ki bu defa bu isteğimi kabul edeceksiniz. Sarayımda hangi daireyi beğenirseniz söyleyin, orayı size ayırayım. Böylece Yaşlılık günlerinizi rahat, huzur içinde geçirirsiniz. Ben de sizinle aynı çatı altında bulunmanın sevincini tatmış olurum. Tanrı'ya ettiğiniz dualara burada dilediğiniz gibi devam edebilir. Hiçbir zamanda rahatsız edilmezsiniz. Rica ediyorum bu son dileğimi kırıp beni üzmeyin. Söyleyin lütfen, kabul ediyor musunuz? Şu işe bakın, ne desin? Hani tilkiye sormuşlar tavuk ister misin diye. Tilki de bilirsiniz, adamı güldürüyorsunuz demiş. İşte bu da ona benzemiş. Sevincini güçlükle tutarak prensesin teklifini görünüşte lütfen kabul etmiş. Prenses de demiş ki, ''Bütün isteklerinizin söylediğiniz şekilde uygulanacağından hiç kuşkunuz olmasın. Siz benim isteğimi kırmadınız, ben de sizin hiçbir isteğinize karşı gelmeyeceğim. Huzur, sessizlik bakımından size kulübenizi aratmamak için... Ne gerekiyorsa hepsi yapılacaktır. Başka bir dileğiniz olursa kapım her zaman açıktır. Kimseye haber vermeden, çekinmeden rahatça girebilirsiniz. Kocam avdan dönüp de sizi sarayda bizimle beraber yaşamaya karar vermiş bulunca kim bilir ne kadar sevinecektir. İsterseniz hemen odanızı seçip çekilebilirsiniz. Prenses ünü ülkenin dört bucağına yayılan her vardığı yerde sevilip sayılan iyi yürekli, iyi dualı ihtiyar kadınla aynı çatı altında bulunmanın sevinci içindeyken, Nedimelerden biri gelmiş, demiş ki, Efendimiz, ulu konuğunuz huzurunuza kabul edilmek istiyor. Prenses, yüzünü kaplayan büyük bir sevinçle yerinden doğrulmuş, belli belirsiz bir heyecanla şöyle demiş, Git söyle, hemen buyursun, yanıma gelmek için izin almasının gerekli olmadığını, Daha önce ben kendisine bildirmiştim. Kapım size her zaman açıktır demiştim. Niçin hala buraya gelmek için izin istiyor? Nedime saygıyla karşılık vermiş. Çok çekingen, çok utangaç bir görünüşü var efendimiz. Herhalde sizi rahatsız etmekten çekiniyor. Hatta o kadar ki hizmetine bakan kimselere bile söz söylemekten utanıyor. Prenses duyduğu hoşnutluğa biraz da hayret katarak şöyle demiş. Git ve kendisini beklediğimi haber ver. Yerdeki karıncayı bile incitmekten korkacak kadar saygılı, temiz yürekli bir kimse olduğunu işitmiştim ama bu derece çekingen olabileceğini hiç aklıma getirmemiştim. Nedim'e gitmiş, gün batısındaki odanın kapısı önünde durup yumuşak bir sesle içeri seslenerek prenses hazretlerinin kendisini beklemekte olduğunu haber vermiş. Bunun üzerine sihirbazın hilekar kardeşi Sahte ve tehlikeli bir masum tavrı takınarak odasının kapısını usul usul açmış, çatal başla sopasına dayana dayana, Nedime'nin ardı sıra prensesin bulunduğu salona doğru yürümüş. Prenses ihtiyarı kapıda karşılamış. Renk renk ağır kumaşlar, göz alıcı işlemelerle süslü baş sedire buyur etmiş. İhtiyar yorgun argın sedire yerleştikten sonra, yeryüzünün En temiz vicdanlı, en saf, en masum insanıymış gibi şöyle söze başlamış. Sizi vakitsiz ziyaret etmek zorunda kaldığım için özür dilerim efendimiz. Prenses, rica ederim şeref verdiniz. Sizinle aynı çatı altında bulunmak benim için dünyanın en büyük sevinci ve avuntusudur. Sarayımda kalmak suretiyle gösterdiğiniz alçak gönüllüyle karşı karşılık vereceğimi bilemiyorum. Bir dileğiniz mi yoksa bir şikayetiniz mi var? İhtiyar, hiçbir şikayetim yok. Siz prensesimden de, hizmetkarlardan da pek hoşnutum. Gelişimin nedeni, efendimize bir isteğimi bildirmek içindir. Prenses, bütün istekleriniz can baş üstüne. Buyurun, sizi dinliyorum. Prenses böyle deyince, dilekar ihtiyar heyecanını gizlemeye çalışarak, uysal bir sesle şöyle söze başlamış. Kuşkusuz sarayınız yeryüzünün bir hazinesidir. Bu güzellik, bu servet, bu görkem insanın aklını durduruyor. Koca dünyada bu sarayın bir benzerini daha bulmak imkansızdır. Güle güle oturun. Sevginiz, mutluluğunuz gün günden artsın. Prenses, ah siz ne iyi yürekli bir ihtiyarsınız. Uğurlu ağzınızdan işittiğim bu hayırlı sözlerinizle beni öyle sevindirdiniz ki. İyilik adına ne varsa hepsini toplayıp biriktirip size sunsam yine de hakkınızı ödeyemem. İhtiyar, Yüce Tanrı gönlünüze göre versin. Ben yalan dünyanın yalancı malından elimi eteğimi çekmiş bulunuyorum. Siz daha gençsiniz. Sevecek ve sevilecek çağdasınız. Dünya malı size gerek, bana değil. Benim tek dileğim kuru gövdemle canım durdukça Tanrı'ya dua etmeye devam edebilmek. İyi dualarımla dertlilere çare, umutsuzlara avuntu verebilmektir. Prenses, dileğinizin ne olduğunu merak ediyorum. Söyleyin lütfen. Belki de böylece size karşı olan iyilik borçlarımdan birini ödemek fırsatını vermiş olacaksınız. Sizi dinliyorum, buyurun. İhtiyar, peki, söyleyeyim. Yalnız önce şunu belirteyim ki isteyeceğim şey kendim için değil, sizin için. Sizin mutluluğunuz ve huzurunuzun daha da artması her türlü tehlikeden uzak kalması içindir. Prenses, Merakım şimdi büsbütün arttı. Evet. İhtiyar, Biraz önce de söylediğim gibi, sarayınızın yeryüzünde bir benzerini daha bulmak imkansızdır. Böyle paha biçilmez, görkemli bir serveti hain gözlerin kötülüklerinden korumak istemez misiniz? Prenses, İstemez olur muyum? Elbette isterim. İhtiyar, öyleyse öğüdüm şudur. Sarayınızın büyük giriş kapısının üstüne bir anka kuşu yumurtası asılacaksınız. Prenses, anka kuşu yumurtası mı dediniz? İhtiyar, evet bu yumurta sarayınıza, yalnız sarayınıza değil hayatınıza da uğur getirecektir. Eğer öğüdüme uymazsanız felaketlerden yakanızı kurtaramazsınız. biri bitmeden biri başlar. Benden söylemesi. Yine de karar sizin. Prenses: Peki ama anka kuşunun yumurtasını nerede bulmalı? İhtiyar: Onu da söyleyeyim. Kaftağını bilirsiniz. Prenses: Evet. İhtiyar: Kaftağının gün doğusuna bakan yamacında içi zehirli suyla dolu büyük bir mağara vardır. Anka kuşunun yuvası bu mağaranın ta dibindedir. Yılda bir tek yumurta verir. Şimdi de tam mevsimi sayılır. Hemen gidip o yumurtayı getirmek gerekiyor. Prenses, bu söylediğiniz hemen hemen imkansız bir şey. Kaftana gidebilmek için bir insan ömrü az gelir. Gidilse bile o zehirli sudan nasıl geçilip de yumurtaya ulaşılabilir? İhtiyar, her işin bir kolayı vardır. İzin verirseniz söyleyeyim. Prenses, lütfen rica ediyorum. İhtiyar, bu yumurtayı ele geçirmek sandığınız kadar zor ve tehlikeli bir iş değildir. Prenses, fakat anlattıklarınıza bakılırsa… İhtiyar, evet, önce öyle görünür ama aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını şimdi anlayacaksınız. Prenses, merakımı ve heyecanımı tutamaz hale geldim. Söyleyin, nedir kolaylığı? İhtiyar, işte söylüyorum. Bu sarayı yapan usta, anka kuşunun yumurtasını da bir göz açıp kapama zamanında alıp size getirir. Prenses Öyleyse bugün kocam avdan dönünce kendisine rica ederim. O gerekeni yapar. Bana ve hayatıma karşı gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı da size tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu iyiliklerinizin altından kalkmak için elimden geleni yapacağıma da söz veriyorum. İhtiyar Karşılık gözetilmek sizin yapılan iyilik iyiliktir efendimiz. Benim tek dileğim sizin bu görkemli sarayda her gün biraz daha mutlu olmanız, kıskançların kötü gözlerinden, iftiradan, ihanetten korkusuz yaşamanızdır. Sihirbazın kardeşi kara düşünüp ak söylemiş, gönülden değil de dudaklarının ucundan birbiri üstüne birçok iyi dualar etmiş. Sonra niyetleri gibi eğri bürlü sopasına dayana dayana prensesin huzurundan ayrılıp odasına çekilmiş. Gün ikindiye varırken delikanlı çevre yanında adamlarıyla şahbaz atların yeleleri rüzgarda dalgalanarak dik başlı dağlardan inmiş, torbaları kanatlı, kanatsız, türlü avlarla dolu neşe içinde saraya çıka gelmiş. Hoşbeşten sarmaş dolaştan sonra prenses delikanlıya, Saraydaki yüce konuğundan söz açmış. Onun varlığından ve beraberliğinden duyduğu sevinci, gönül rahatlığını uzun uzadıya sayıp dökerek en sonunda anka kuşunun yumurtasına getirmiş. Her ne kadar bu yumurtayı ele geçirmek zor ve tehlikeliyse de canımızın esenliği, mutluluğumuzun devamı için gerekeni yapmanızı rica ediyorum. Delikanlı, rica değil, emredin. Sizi hoşnut edebilmek için bu dünyada yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Varlığımı, servetimi, aşkımı yolunuza sermişim. Yaşıyorsam sizin için, öleceksem yine sizin için. Prenses, ama size bir zarar gelmesini de hiç istemiyorum. Delikanlı, merak etmeyin. Ben kendimi tehlikeye atacak değilim. Bilirsiniz, elimdeki tılsımlı güç bütün zorlukları ve tehlikeleri kolaylıkla yenebilir. Prenses, evet biliyorum, biliyorum ama yine de korkmaktan kendimi alamıyorum. Delikanlı, izin verirseniz korkunuzu yenmek, dileğinizi hemen yerine getirmek için bir iki dakikalığına odama çekileyim. Döndüğümde anka kuşunun yumurtasını karşınızda göreceksiniz. Delikanlı kalkmış odasına çekilmiş. Kapıyı kilitledikten sonra dolaptan sihirli lambayı almış, elini üç defa sürtmüş. Derinlerden gelen uğultular ve gürültüler arasında dev yapılı adam odanın ortasında beliri vermiş ve demiş ki, ''Geldim efendimiz, emredin.'' Delikanlı sabırsızlıkla söze başlamış. ''Dinle beni, şimdiye kadar bütün isteklerimiz zamanında ve eksiksiz yerine getirdin. Bunun için sana teşekkür ederim. Şimdi senden yeni bir dileğim daha var. Bana anka kuşunun yumurtasını getireceksin.'' Delikanlının ağzından bu son cümle çıkar çıkmaz, dev yapılı adamın kocaman gözleri hiddetinden dışarı uğramış, yüzü mosmor kesilmiş, yumrukları balyozlaşmış dişleri gıcır gıcır etmeye başlamış. Delikanlı bu hal karşısında korkudan renkten renge girmiş, ne yapacağını, ne edeceğini şaşırmış. Yalvaran bakışlarla bakıp dururken, dev yapılı adam nefret ve öfke dolu bir sesle gürleyerek demiş ki Bu sözün için seni şimdi şuracıkta parça parça etmem gerekir. Bunca hizmetime ve iyiliğime karşılık bana bu hakareti, bundan körlüğü yapacağını hiç unmazdım. Ama biliyorum. Suç sende değil. Sarayına ihtiyar kadın kılığında sokulup karın prenses yoluyla seni yok etmek isteyen biri var. Bu hain fikir onun kafasından çıkmıştır. Anka kuşunun yumurtası bizim şerefimizin, namusumuzun biricik simgesidir. İşin iç yüzünü bil, ona göre davran. Dev yapılı adam böyle demiş, gözden kaybolmuş. Delikanlı kapıldığı korku ve dehşetten bin güçlükle kurtulup da kendine gelince yerinden fırladığı gibi hilekar ihtiyarın odasına koşmuş, olanca nefretiyle Sımsıkı kavradığı hançerini hiç göz açtırmadan bir, bir daha saplayarak sihirbazın kirli canını gövdesinden ayırmış. Böylece hayatına ve mutluluğuna kötülük etmek isteyen ikinci düşmanını da ortadan kaldırmış. Peki ya sonra ne olmuş diyeceksiniz? Sonra zaman içinde ak günler, ak geceler boyunca uzun yıllar sevgi dolu, mutlu, neşeli, Güler yüzlü yaşayıp yaşlanmışlar. Böylece Şehrazat şehriyara bin bir gece boyunca masallar anlatmış. En sonunda da katı yüreği yumuşayan hükümdar Şehrazat'ın sayesinde zalimlikten vazgeçmiş. Ülkenin bütün kadınları kızları kurtulmuş. Her biri mutlu mutlu yaşamışlar. Bu kitap da bitmiş.